O yuk iğne, Maurice Leblanc, seslendiren Seval Delikara. Silah sesi Raymond de sese kulak verdi. Bir kez daha duyuldu gürültü. Fakat bu sefer iki defa. Gecenin sükûnetini oluşturan birbirine karışmış bütün sesler arasında o ses oldukça netti. Ama öteden mi, yoksa beriden mi, yahut büyük şatonun duvarları arasından mı ya da dışarıdan… Parkın karanlığından mı geldiğini anlaması için yeterli değildi. Yavaşça kalktı. Yarı açık pencerenin kanatlarını tamamen açtı. Ayın parlaklığı çimenlerin ve ağaçların sakin manzarasında dinlenirken, eski manastırın yamalı harabeleri de acıklı gölgelere, güdük kolonlara, tamamlanmamış sivri kemerlere, eski kapı hatlarına ve payanda parçalarına bölünüyordu. Ve aniden yine aynı gürültü. Sol taraftan, yaşadığı dairenin altından geliyordu. Yani şatonun batı kanadındaki bir salondan. Hem cesur hem de güçlü olmasına rağmen kaygı duyduğunu hissetti genç kadın. Gece kıyafetlerini giyerek kibritleri aldı. Raymond'u, Raymond'u. Nefes gibi zayıf bir ses kapısı kapatılmamış komşu odadan onu çağırıyordu. Kuzeni Susanna bu odadan çıkıp kollarına atılana kadar el yordamıyla ilerledi. Raymond'u, sen misin duydun mu? Evet, uyumuyor musun? Beni uyandıran köpek olsa gerek. Epey havladı. Ama artık avlamıyor. Saat kaç acaba? Dört civarı. Dinle, salona gidelim. Baban burada tehlike yok Suzanna. Ama onun için tehlike var. Küçük salonun orada yatıyor. Bay Daval'da burada. Şatonun öbür ucunda duymasını nasıl beklersin? İki genç kadın ne yapacaklarını bilmeden tereddütte kalmışlardı. Birini çağırmak mı, yardım istemek mi? Kendi seslerinin bile şüphe uyandırmasına rağmen bir şeylere cüret edeceklerdi. Pencereye yaklaşan Suzan'la dışarı bakınca boğuk bir çığlık attı. Bak göletin kenarında bir adam var. Bir adam. Gerçekten de hızlı adımlarla uzaklaşıyordu. Kolunun altında çok büyük olmayan, ayırt edemedikleri bir nesne tutuyordu. Bu nesne bacağına doğru sallanırken yürüyüşünün tersine doğru hareket ediyordu. Genç kadınlar adamın eski şapelin yakınından geçip duvarı kırık küçük bir kapıya yöneldiğini gördüler. Bu kapı açık olmalıydı çünkü adam ansızın kayboldu ve kadınlar kapı demirinin tanıdık gıcırtısını işitmediler. Salondan geliyordu diye mırıldandı Suzanna Hayır merdiven ve hol onu sol tarafa yönlendirirdi. Yoksa aynı anda akıllarına gelen bir fikir onları sarstı. Eğildiler. Aşağıda şatonun dış cephesine karşı konulmuş tahta bir merdiven vardı ve birinci kata dayanmıştı. Bir parıltı taş balkonu aydınlatıyordu. Bir şey taşıyan başka bir adam bu balkondan geçerek merdivenden aşağı indi ve aynı yoldan kaçtı. Suzana güçsüz ve korkmuş halde dizlerinin üzerine düşerek kekeledi. Çağıralım ''Yardım çağıralım. Kim gelir ki? Baban mı? Ya başka adamlar varsa ve ona yaklaşıyorlarsa? Hizmetçileri uyarabiliriz. Senin zilin onların katına bağlı. Evet evet belki bu bir fikir. Yeter ki zamanında gelsinler.'' Raymond'e yatağının yanındaki elektronik zili aradı ve parmağıyla bastı. Yukarıda bir tını titredi ve aşağıdan bu zilin açık seçik duyulacağını düşündüler. Beklediler. Sessizlik korkutucu olmaya başlamıştı ve esinti çalıların yapraklarını bile kıpırdatmıyordu. ''Korkuyorum, korkuyorum.'' diye tekrarlıyordu Suzanna Ve birden gecenin derinliğinde kadınların alt katında bir boğuşmanın gürültüsü, itilip kakılan mobilyaların çatırtısı, feryatlar ve daha sonra korkunç, uğursuz, boğuk bir inilti, boğazlanan birinin hırıltısı duyuldu. Raymond'a kapıya doğru sıçradı. Suzanna umutsuzca onu kolundan yakaladı. "Hayır, beni bırakma, korkuyorum." Raymond onu itti ve kendini koridora attı. Hemen sonra bir duvardan ötekine sendeleyerek ilerleyen Suzanna çığlık atarak onu takip etti. Merdivene vardı. Düşe kalka salonun büyük kapısına erişti ve keskin bir şekilde durarak kapı eşiğine çakılı kaldı. O esnada Suzanna yana doğru yığılmaktaydı. Karşılarında Üç adım ötede elinde fener tutan bir adam vardı. İçgüdüsel olarak feneri iki genç kadına doğru tuttu. Kadınların gözlerini ışıkla kamaştırarak yüzlerine uzunca bir süre baktı. Sonra telaşa kapılmadan dünyanın en sakin tavırlarıyla kasketine uzandı. Bir kağıt parçasını ve iki saman filizini alarak halının üzerindeki izleri sildi. Balkona yaklaştı. Kadınlara dönerek onları derinden selamladı. Ve ortadan kayboldu. İlk olarak Suzan'la büyük salonla babasının odasını ayıran küçük odaya koştu. Ama girişte ürkütücü bir manzara yüzünden korkuya kapıldı. Ayın çarpık ışığında yerde yan yana duran iki cansız beden fark ediliyordu. İki bedenden birinin üzerine eğilerek, ''Baba, baba sen misin neyin var?'' diye telaşla haykırdı. Bir anda Jevga komutanı kımıldadı. Bitkin bir sesle konuştu. ''Hiç korkuma yaralı değilim. Ya daval yaşıyor mu? Bıçak.'' O anda iki hizmetçi ellerinde mumlarla geldiler. Raymond'ı kendini öbür bedenin önüne attı ve John davalı tanıdı. Kontun sekreterini ve en güvendiği adamını. Şimdiden çehresinde bir ölünün beyazlığı vardı. Raymond'ı ayağa kalktı ve salona geri döndü. Duvarda asılı duran silah koleksiyonunun ortasında... Dolu olduğunu bildiği bir tüfek vardı. Onu alarak balkona çıktı. O şahsın ayağını merdivenin ilk basamanına uzatmasının üzerinden şüphesiz ki 50-60 saniyeden fazla geçmemişti. Uzaklaşmış olamazdı ama yine de kimse kullanmasın diye el merdiveninin yerini değiştirerek tedbirini almıştı. Raymond'ı az sonra adamın eski manastırın harabeleri boyunca ilerlediğini fark etti. Tüfeği omuzladı. Sakince nişan olarak ateş etti. Adam yere yığıldı. İşte bu kadar, işte bu diye haykırdı hizmetçilerden birine. Bu adamı yakalayacağız, oraya gidiyorum. Hayır Victor, adam ayağa kalkıyor. Merdivenden inin ve küçük kapıdan çıkın. Adam kendini sadece o taraftan kurtarabilir. Victor acele etti. Ama daha parka varamadan adam tekrar yerdeydi. Raymond'u öbür hizmetçiyi çağırdı. Albert, adamı görüyor musunuz? Şu büyük kemerin orada mı? Evet, çimde sürünüyor, mahvolmuş. Buradan izleyin adamı. Kaçmayı beceremez. Harabelerin sağında çimenlik var. da sol kapıyı tutuyor zaten, dedi kadın tüfeğini alırken. Oraya gitmeyin Matmazel. Evet, evet gideceğim, dedi korkusuz bir sesle ve sarsak hareketlerle. Bırakın beni, tek bir fişeğim kaldı. Hareket ettiği anda... Raymond dışarı çıktı. Biraz sonra Albert onu harabelere doğru yönelirken gördü. Pencereden bağırdı. Kemerin arkasına doğru emekledi. Onu artık göremiyorum. Dikkat edin matmazel. Raymondö adamın yolunu kesmek için eski manastırın etrafında dolandı. Albert az sonra adamı gözden kaybetti. Birkaç dakika sonra adamı göremeyince telaşlandı ve harabeleri gözlemleyerek merdivenlerden inmek yerine el merdivenine yetişmeye çalıştı. Bunu başarınca hızla aşağı indi ve adamın en son gözüktüğü yere keme do kemere doğru koştu. Kısa bir süre sonra Victor'u arayan Raymond'du buldu. "Ne oldu?" dedi. "Onu ele geçirmek imkansız," dedi Victor. "Küçük kapı, oradan geliyorum, işte anahtar. Yine de yakalamamız lazım." "Ne? Eh, o işkesin. 10 dakikaya kadar haydut bizimdir." Çiftçiyle oğlu tüfek sesine uyanmıştı. Şatonun sol cephesine biraz uzak olsa da koruma duvarlarının iç kısmında kalan çiftlikten geliyorlardı ve kimseye rastlamamışlardı. ''Tanrım hayır'' dedi Albert. ''Rezil herif kaçamamıştır. Onu hangi deliğe girdiyse bulup çıkaracağız.'' Her bir çalılığı arayarak ve sütunlara dolanan sarmaşıkların o ağır ağlarını çözerek yönteme dayalı bir av tertip ettiler. Şöpelin her yerinin kapalı olduğundan ve hiçbir vitrayın kırılmadığından emindiler. Manastırın çevresini dolaştılar ve her yeri köşe bucak aradılar. Ama bu arayış beyhudeydi. Raymondo'nun adamı yaralayarak yere düşmesine sebep olduğu yerde tek bir keşifleri oldu. Tabağı derisinden bir şoför kasketi buldular. Bunun dışında hiçbir şey yoktu. Sabahın altısında o Villa Givye Jandarma Karakolu uyarılmıştı bile. Ve Dieppe savcılığına... Baş şüphelinin kısa sürede yakalanması için şapkasının ve suç işlediği hançerin bulunduğunu belirten ve cinayeti anlatan kısa bir not gönderdikten sonra olay yerine gidiyorlardı. Saat 10 olduğunda iki at arabası şatoya giden ince yokuştan iniyordu. Arabaların daha muhterem olanında savcı yardımcısı ve sorgu yargıcı vardı. Yargıca zabıt memuru eşlik ediyordu. Mütevazı olan diğer at ise İki genç muhabir yer alıyordu. Biri Huon gazetesini, diğeri ise Parisli ünlü bir gazeteyi temsil ediyordu. Büyük şato gözüktü. Devrim yıllarında harabeye dönen şatoda vaktiyle Amga Meyye'nin baş rahipleri otururdu. Daha sonra Jevga Kontu tarafından onarılan şato 20 yıldır ona aitti. Şatoda bir ana bina, üzerinde yükselen bir kule, bu kulede nöbet tutan bir saat, ve taş trabzanlarla çevrili bir sekinin bulunduğu iki kanat vardı. Park duvarlarının üzerinden ve yüksek Normandiya falezlerini taşıyan yaylanın ötesinden, Satmargorit ve Vegonjevil köyleri arasındaki denizin mavi çizgisi gözükürdü. Jevga Kontu, güzel ve kırılgan bir varlık olan sarı saçlı kızı Suzan'a ve iki sene önce ailesinin ölümüyle yetim kalan Kontun, Elinden tuttuğu yeğeni Sanvegonlu Raymond ile yaşardı. Şatodaki hayat sakin ve intizamlıydı. Bazen komşular uğrardı. Yazın Kont iki genç kızı neredeyse her gün D.P.'ye götürürdü. Kont uzun boyluydu, baştı, güzel bir çehreye sahipti, kırsaçları vardı. Çok zengindi, servetini bizzat kendisi yönetiyor ve mülklerini Sekreteri John Daval'ın yardımıyla idare ediyordu. Sorgu yargıcı içeri girdikleri andan beri jandarma onbaşısı Küvillon'un ilk tespitlerini kaydediyordu. Suçlunun yakalanması mümkündü. Buna rağmen hala yakalanmamıştı. Fakat parkın bütün yolları tutuluyordu. Firar etmesi olanaksızdı. Ardından bu küçük topluluk papaz odasına geçti ve zemin kattaki yemekhaneye indi. Sonra ilk kata vardı. Salonun kusursuz düzeni hemen fark ediliyordu. Ne bir mobilya ne de bir biblo her zamanki yerlerinden oynatılmıştı. Ayrıca mobilyalarla biblolar arasında boşluk yoktu. Sağda ve solda önemli şahısları betimleyen şahane felemenk duvar halıları asılıydı. Dipte panoların üzerinde duran ve kendi dönemlerine ait çerçevelere konmuş dört güzel tuval mitolojik sahneleri tasvir ediyordu. Bunlar Jevga kontuna mirasla kalan Rubens tablolarıydı. Aynı şekilde Plondun duvar halıları da dayısından, Büyük İspanya'nın Bodadilla Markiz'inden kalmıştı. Sorgu yargıcı Bay Fiol bir gözlemde bulundu. Eğer cinayetin sebebi hırsızlıksa bu salondan çalınan bir şey olmamış. Kim bilir dedi savcı yardımcısı. Az konuşurdu ama her zaman yargıcın fikirlerinin tam tersini savunurdu. Görüyoruz değerli beyefendi. Bir hırsızın ilk aklına gelen ünü dünyaya yayılmış bu halı ve tabloları götürmek olurdu. Belki de zamanı yoktu. Bunu öğreneceğiz. O anda Cevga Kont'u arkasında bir doktorla içeri girdi. Kont olayların mağduru olmasına rağmen öfke duymuyor gibiydi. İki yüksek memura da hoş geldiniz dedikten sonra küçük odanın kapısını açtı. Cinayetin ardından doktor dışında kimsenin girmediği oda salonun aksine büyük bir düzensizlik içindeydi. İki sandalye ters dönmüştü. Masalardan biri parçalanmıştı ve öbür nesnelerin birçoğu bir seyahat saati, bir klasör, bir mektup kağıdı kutusu yere saçılmıştı. Etrafa saçılmış bazı beyaz kağıtların üzerinde kan vardı. Doktor cesedi örten, ça örten çarşafı kaldırdı. John Daval her zamanki kadife kıyafetlerini ve demir tabanlı botlarını giymiş, ellerinden biri altına katlanmış vaziyette yerde sırt üstü yatmaktaydı. Gömleği açılmıştı. Göğsünü delen büyük yara görülebiliyordu. Ölümü ani olmuş diye bildirdi doktor. Bir bıçak darbesi yemiş. Kuşkusuz dedi yargıç. Salon şöminesinde gördüğüm bıçak mı? Hani şu deri kasketin yanında olan? Evet diye doğruladı Cevga kontu. Bıçak da buradan alındı. Salondaki silah koleksiyonundan, yeğenim Raymondo'nun tüfeği kaptığı yerden. Şoför kasketine gelince... Bunun katile ait olduğu son derece açık. Bay Fiol odadaki diğer ayrıntıları da gözden geçirdi. Doktora bazı sorular yöneltti. Sonra Jevga Kont'undan ne gördüğünü ve ne bildiğini anlatmasını rica etti. Kont ne olup bittiğini anlattı. Beni uyandıran John Davald'ı. Zaten kötü uyuyordum. Sanki bir yerden ışık geliyor gibiydi. Ben de ayak sesleri işittiğimi sandım. O esnada gözlerimi açtım ve birdenbire davalın ayak ucumda olduğunu gördüm. Mum elindeydi. Günlük kıyafetleri üzerindeydi. Zaten sık sık gecenin geç vakitlerine kadar çalışırdı. Çok rahatsız gözüküyordu ve alçak bir sesle bana salonda birileri var dedi. Zaten gürültüyü duymuştum. Ayağa kalktım ve küçük odanın kapısını yavaşça araladım. Bu sırada büyük salona açılan öbür kapı da zorlanıyordu. Bir adam belirdi ve üzerime sıçrayarak şakama attığı bir yumrukla beni yere serdi. Size bunu hiçbir ayrıntı veremeden anlatıyorum sayın sorgu yargıcı. Çünkü beni sersemleten bu yumruk yüzünden olayı sadece ana hatlarıyla hatırlıyorum. Üstelik bu olaylar olağan dışı bir hızla gelişti. Ya sonra? Sonrasını bilmiyorum. Kendime geldiğimde daval yerde yatıyordu. Ölümcül bir darbe yemişti. Şüphelendiğinizi düşündüğünüz biri var mı? Hayır. Hiç düşmanınız yok mu? Bildiğim kadarıyla yok. Bay Daval'ın da mı yok? Daval bir düşman. Yaşayan en güzel varlıktı o. John Daval benim yirmi senelik asistanımdı. Ayrıca sırdaşımdı da. Bunu hiç kuşkusuz söyleyebilirim. Onda sıcakkanlılık ve dostluk dışında bir şey görmedim. Yine de buraya tırmanan biri vardı. Bir katil. Bütün bunların bir sebebi olmalı. Sebep mi? Sebebi açıkça ve basitçe hırsızlık. Bir şeyiniz çalındı mı? Hiçbir şey çalınmadı. O zaman? O zaman hiçbir şey çalınmadıysa ve hiçbir şey eksik değilse en azından bir şeyler götürülmüş olmalı. Ne mesela? Bunu bilmiyorum ama kızım ve yeğenim size dürüstlükle söyleyeceklerdir. Çünkü iki adamın da sırayla parktan geçtiğini ve hacimli yükler taşıdığını görmüşler. Bu hanımlar... Bu hanımlar mı gördü. Onlara inanmak isterim. Çünkü sabahtan beri yapılan araştırma ve varsayımlardan tükendim. Gerçi onları sorgulamak sizin için kolay olacaktır. İki kuzen büyük salona getirildi. ben bembeyazdı ve hala titriyordu. Güç bela konuşabiliyordu. Raymond Döp daha hareketli ve daha erkeksiydi. Hem kahverengi gözlerine vuran o altın parlaklıkla çok daha güzeldi. Gece gerçekleşen olayı ve başına gelenleri anlattı. O halde matmazel bu olayın kesin olarak tanığı mısınız? Kesinlikle. İki adam parktan geçiyorlardı ve bazı nesneler götürüyorlardı. Ya üçüncüsü? O buradan elleri boş çıktı. eşkalini verebilir misiniz? Gözlerimizi durmadan feneriyle kamaştırdı. En fazla uzun ve ağır bir görünümü vardı diyebilirim. Size de bu şekilde mi göründü matmazel? diye sordu yargıç Suzanna'ya. ''Evet, aslında hayır'' dedi Suzan'la düşününce. ''Ben onu orta boylu ve zayıf gördüm.'' Bay ölgüldü. güldü. Aynı olayın tanıkları arasındaki fikir ve tarif tutarsızlıklarına alışmıştı. ''O halde karşı karşıya olduğumuz durumlara bir bakalım. Öncelikle salonda hem uzun ve kısa hem de şişman ve zayıf olan bir adam var.'' Öte yandan parkta da bu salondan eşya çalmakla suçlanan iki adam daha var. Ama eşyalar hala yerlerinde duruyor. Bay Fiyol kendi deyimiyle bir ironi mektebi yargıcıydı. Aynı zamanda böyle sahneler ve odaya yığılan insan sayısının artması sayesinde etrafındaki insanlara ne kadar becerikli olduğunu göstermeye bayılırdı. Aralarına gazeteciler, çiftçi ve oğlu, bahçeven ve karısı, Ayrıca şato görevlileri, ardından Dieppe'nin arabalarını getiren şoförler de katılmıştı. Bay Fiol baştan aldı. Bu üçüncü şahsın ortadan nasıl kaybolduğuyla ilgili hemfikir olmamız gerekecek. Bu pencereden, bu tüfekle ateş ettiniz değil mi matmazel? Evet, adam manastırın solundaki böğürtlenlerin altında neredeyse gömülü olan mezar taşına tutundu. Ama sonra kalktı. Yarım yamalak, Victor küçük kapıyı tutmak için anında aşağı indi. Ben de hizmetçimiz Albert'in gözleme altında onu takip ettim. Albert sıra ona gelince tanıklığını yaptı ve yargıç bir sonuca vardı. Sonuç olarak size göre yaralı adam sol taraftan kaçamadı. Çünkü arkadaşınız kapıyı izliyordu. Sağdan da kaçamadı. Çünkü sağ taraftan kaçarsa çimenliği geçerken onu görürdünüz. O zaman mantıken adam hali hazırda nispeten bizim görebileceğimiz bir yerde. Bu benim kanım dedi Albert. ''Ya sizinki matmazel?'' diye sordu yargıç. ''Evet, bence de.'' dedi Viktor. Savcı, yargıcı, alaycı bir tonla bağırdı. ''Soruşturmanın alanı dar. En fazla dört saat önce başlayan araştırmalara devam edilmeli. Belki şansımız yaver gider.'' Bay Fiyol, şöminedeki deri kasketi aldı, inceledi ve jandarma onbaşısını çağırarak şöyle dedi. ''Onbaşı, adamlarınızdan birini acilen diyepe. Şapkacı G’ye gönderin. Eğer mümkünse Bay Magge bu kasketin kime satıldığını söyleyebilir. Savcı yardımcısının lafına göre soruşturma alanı şato, sağdaki çimenlik ve soldaki duvarın oluşturduğu açı ve şatonun karşısındaki duvarla sınırlıydı. Yani orta çağda çok meşhur bir manastır olan Amgameyi harabelerinin tek tük belirdiği, yandan yaklaşık 100 metrelik bir dikdörtgenden bahsediliyordu. Çok zaman geçmemişti ki zanlının gür arasından geçtiği kaydedildi. İki mahalde neredeyse kurumuş ve siyahlaşmış kan izleri tespit edildi. Manastırın sonunu imleyen kemerde hiçbir iz yoktu. Çam iğneleriyle kaplı toprak en ufak bir vücut izini göstermeye elverişte değildi. O halde yaralı, zanlı, genç kızın, Viktor'un ve Albert'in bakışları arasından nasıl kaçabildi? Hizmetlilerin ve jandarmaların kolaçan ettiği birkaç fundalıkla altına bakılan bir takım mezar taşları işte hepsi buydu. Sorgu yargıcı anahtarı olan Bahçevana zamanın ve devrimlerin saygı duyduğu hakiki bir heykel mücevheri olan ve kapı sundurmasının ince oymalarıyla ve heykelciklerinin nadideliğiyle Norman Gotik üslubunun her daim en güzel örneklerinden sayılan Chappelle Dio'yu açtırdı. Şapelin içi oldukça mütevazıydı. Mermer mihrap dışında hiçbir süsü olmayan şapel saklanacak bir yer sunmuyordu. Üstelik kaçak içeri izinsiz de giremezdi. Peki bunu nasıl yapacaktı? Teftiş harabeleri ziyaretçilere açan küçük kapıda son buluyordu. Kapı iç bölgeyle ağaçlık arasında terk edilmiş taş ocaklarının görüldüğü çökük bir yola çıkıyordu. Bay Fiyol eğildi. Yolun tozu araba izlerini, fren yapan lastik izlerini gösteriyordu. Gerçekten de Raymond de ve Victor tüfek sesinden sonra bir arabanın gürültüsünü duyduklarını düşünmüşlerdi. Yaralı diğer suç ortaklarına katılmış olmalı. İmkansız diye haykırdı Victor. Oradaydım. Zaten Mademoiselle ve Albert de onu görebiliyorlardı. Ne yani? Sonuç olarak adam bir yerde olmalı. İçeride ya da dışarıda. Başka şansımız yok. Burada dedi hizmetliler inatla. Yargıç omuz silkti ve somurtarak şatoya geri döndü. Belli ki mesele kötü ilerliyordu. Hiçbir şeyin çalınmadığı bir yerde hırsızlık olayı, hayalet bir mahkum, daha neşeli bir durum olamazdı. Saat geç olmuştu. Cevga kontu, yüksek memurları ve gazetecileri öğle yemeğine buyur etti. Yemek sessizce yenildi. Sonra Bay Fiyol, hizmetlileri sorguladığı salona geri döndü. Ama avlu bir atın tırısıyla çınladı ve bir saniye sonra D.E.P. gönderilen jandarma içeri girdi. Ee, şapkacıyı gördünüz mü?'' diye haykırdı Yargıç. Sonunda bir bilgi elde edeceği için sabırsızlanmıştı. Kasket bir şoföre satılmış. ''Bir şoför?'' ''Evet, arabasını dükkanın önüne çeken ve bir müşterisi için sarı deriden bir şoför kasketi almak isteyen bir şoför. Tek kalan kasket oymuş.'' Kafasına uyup uyumayacağını düşünmeden ödeyip gitmiş. Çok telaşlıymış. Nasıl bir araba bu? Dört oturaklı bir kupa arabası. Peki hangi gündü? Hangi gün mü? Şey bu sabah. Bu sabah mı? Ne zırvalıyorsunuz siz? Kasket bu sabah satın alınmış. Ama bu imkansız. Çünkü kasket dün gece parkta bulundu. Parkta bulunması için de önceden alınmış olması gerekir. Bu sabah alınmış şapkacı bana böyle söyledi. Bir an herkes ürperdi. Sorgu yargıcı şaşırmıştı. Anlamaya çalışıyordu. Birdenbire yerinden sıçradı. Kafasında bir ışık yanmıştı. Bizi bu sabah getiren şoförü bulun. Jandarma onbaşısı ve astı alelacele ahırlara koştular. Birkaç dakika sonra onbaşı tek başına geri döndü. Şoför nerede? Mutfakta buna yemek servis etmişler. Öğle yemeğini yemiş ve sonra... Ve sonra... Kaçmış. Arabasıyla mı? Hayır... O bildeki akrabalarından birini görmek bahanesiyle Seyis'in bisikletini ödünç almış. İşte şapkası ve paltosu da burada. Şapkasız mı çıkmış yani? Cebinden bir kasket çıkarıp giymiş. Bir kasket mi? Evet, görünüşe göre sarı deriden. Sarı deri mi? Ama olamaz ki sarı şapka burada. Sayın Yargıç, aynısından onda da varmış. Savcı yardımcısı bıyık altından hafifçe güldü. ''Ne hoş, ne eğlenceli. İki kasket var. Biri sahiciydi. Yani bizim tek kanıtımızdı. Ve düzmece şoförün kafasında gitti. Öteki, yani sahte olan da bu işte. Elimizde. Ah, cesur adam bizi de ne güzel dolandırdı. ''Yakalayın onu, getirin onu.'' diye bay bağırdı Bay Fiyol. ''Onbaşı küvilyon, atlı iki adamınızı alın. Hadi dört nala.'' Uzaklaşmıştır dedi savcı yardımcısı. Ne kadar uzak olursa olsun yakalanması lazım. Ben de bunu umuyorum sayın sorgu yargıcı. Ama bilhassa şu kağıda odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Az önce mantonun cebinden bulduğum bu kağıdı okumak ister miydiniz? Hangi manto? Şoförünki. ve savcı yardımcısı Bayfi Fiyol'de dörde katlanmış bir kağıt uzattı. Kağıdın üzerine kurşun kalemle son derece bayağı kelimeler yazılmıştı. Patronu öldürdüyse şayet genç kızın vay haline. Bu pürüz belirsiz bir heyecana sebep oldu. Anlayana sivrisinek saz, uyarıyı aldık diye mırıldandı savcı yardımcısı. Sorgu yargıcı, Bay Kont diyerek söze tekrar başladı. Sizden endişelenmemenizi rica ediyorum. Genç hanımlar, siz de endişelenmeyin. Bu tehditin hiçbir önemi yok, zira bu topraklarda adalet vardır. Bütün tedbirler alınacak. Sizin güvenliğinizden ben sorumluyum. Size gelince beyler derken yüzünü iki muhabire döndü. Ketumluğunuza güveniyorum. Benim hoşgörüm sayesinde bu soruşturmaya katıldınız ve aksi yönde davranmanız beni kötü bir şekilde mükafatlandırmak olur. Aklına bir fikir gelmiş gibi durdu. İki gence sırayla baktı ve birine yaklaştı. Hangi gazeteye bağlısınız? Huon gazetesi. Kimlik kartınız var mı? İşte buyurun. Belge kurallara uygundu. Söyleyecek bir şey yoktu. Bay Fiyol öbür muhabiri sorguya çekti. Ya siz bayım? Ben mi? Evet. Siz hangi gazeteye bağlı çalışıyorsunuz acaba? Tanrım sayın sorgu yargıcı. Ben birçok gazetede yazıyorum. Kimlik kartınız nerede? Yok. Ah, o zaman nasıl mümkün oluyor bu? Bir gazetenin size kart vermesi için orada düzenli yazmak gerekir. Öyle mi? Öyle. Ben oranın düzenli çalışanı değilim. Sağa sola makalelerimi gönderiyorum. Bazısı basılıyor veya şartlara göre reddediliyor. Bu durumda adınızı öğrenebilir miyim? Belgelerinizi? Adımı öğrenmeniz size hiçbir şey kazandırmaz. Belgelerime gelince. Onlara da sahip değilim. Mesleğinize yönelik herhangi bir belge yok mu elinizde? Bir mesleğim olduğu söylenemez. Ama sonuçta bayım diye keskin bir haşinlikle haykırdı Sorgu Yargıcı. Buraya kurnazlıkla girdikten ve adaletin sırlarını öğrendikten sonra kimliğinizi gizli tutamazsınız. Sizden şunu fark etmenizi rica ediyorum. Bay Sorgu Yargıcı, buraya geldiğimde benden hiçbir şey istemediniz ve sonuç olarak benim de söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Ayrıca bana soruşturma hiç de gizliymiş gibi gelmiyor. Neredeyse herkes soruşturmaya katıldı. Hatta suçlulardan biri bile. Sonsuz bir kibarlıkla sakince konuşuyordu. Genç bir adamdı. Çok uzun ve çok zayıftı. Kısa bir pantolon ve dar bir ceket giymişti. Genç bir kızın pembe çehresine sahipti. Taranmış saçları geniş alnına dökülmüştü ve düzensiz sarı bir sakalı vardı. Zekasını belli eden gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Hiç de rahatsız olmuş gibi durmuyordu ve ironiden eser olmayan sempatik bir tebessümle gülüyordu. Bay Fiyol Genci saldırgan bir güvensizlikle gözlemledi. İki jandarma yanlarına yaklaştı. Genç adam neşeli bir şekilde haykırdı. ''Bay Sorgu Yargıcı, açıkça beni suç ortaklarından biri olmakla suçluyorsunuz. Eğer öyle olsaydım, ortağım gibi doğru zamanda kaçmaz mıydım? Belki kaçmayı unmuştunuz. Bu saçma bir umut olurdu. Düşünün Bay Sorgu Yargıcı, sağlam bir mantıkla düşenirseniz bana hak vereceksiniz.'' Bay Fiyol doğrudan genç adamın gözlerine baktı ve kuru bir tonla ''Bu kadar eğlence yeter, adınız nedir?'' diye sordu. ''İzidoh buge.'' ''Mesleğiniz Yansın Dösayyi Lisesi'nde retorik öğrencisiyim.'' Bay Fiyol gözlerine baktı ve kuru bir tonla şöyle dedi. ''Siz ne zırvalıyorsunuz? Retorik öğrencisiymiş. Yansın Lisesi'nde Pompi Caddesi numara A. öyle mi?'' diye haykırdı Bay Fiyol. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu küçük şaka yeteri kadar uzadı. Size söylüyorum Bay Sorgu Yargıcı, bu hayretiniz beni şaşırtıyor. Yansın Lisesi'nde öğrenci olmamın ne sakıncası var? Sakalım belki, emin olun ki sakalım sahte. İsi Doh buge, çenesini süsleyen bir takım kıvrımları söktü ve sakalsız yüzü daha çocuksuydu. Gerçek bir liseli yüzüne sahipti ve o çocuk gülüşü beyaz dişlerini ortaya çıkarıyordu. İkna oldunuz mu şimdi? Yoksa hala kanıta ihtiyacınız var? Buyurun okuyun. Babamın mektuplarından adresim var. Bay İzito Buge. Yansın Dösayye Lisesi. Yatılı öğrenci. İkna olsun ya da olmasın Bay Fiyol damak tadına uygun bir hikaye bulmuşa benzemiyordu. Burada ne yapıyorsunuz? Kendimi geliştiriyorum. Bunun için liseler var sizinki gibi. Unutuyorsunuz Bay Sorgu Yargıcı. Bugün 23 Nisan. Paskalya bayramındayız. E, ee, yani? Yani nasıl istersem öyle çalışmak için tamamen özgürüm. Babanız nerede? Babam uzakta yaşıyor Savuan'ın sonunda. Zaten Manş taraflarında kısa bir seyahate çıkmamı tavsiye eden de oydu. Takma bir sakalla mı? Eh bunu tavsiye etmedi elbette. Fikir bana ait. Lisede... Gizemli maceralardan çok konuşuruz. Kılık değiştirilen polisiye romanları okuruz. Bir yığın karmaşık ve korkunç olay hayal ederiz. Yani eğlenmek istedim ve takma bir sakal taktım. Ayrıca ciddiye alınma şansına sahip oldum ve kendimi Paris'te bir muhabir olarak tanıttım. Böylece dün gece boş geçirdiğim bir haftadan sonra Huon meslektaşımı tanıma şerefine nail oldum ve bu sabah Amca Mei davasını öğrenince Büyük bir nezaketle ona eşlik etmemi ve araba kiralayıp ücreti paylaşmamızı teklif etti. İzitoh Bugi her şeyi samimi bir basitlikle biraz safça anlatmıştı. Bundan dolayı sevimliliğini hissetmemek mümkün değildi. Bay Fiyol'ün dahi benimsediği şüpheci ihtiyata rağmen genç adamı dinlemek hoşuna gidiyordu. Daha az kaba bir tonla sordu. Peki gezinizden memnun musunuz? Menst oldum. Bu tarz bir davaya hiç katılmamıştım. İlgi çekici bir dava. Çok değer verdiğiniz bu gizemli karmaşıklıklar değil ama. Ve bu kadar tutkulu olan karmaşıklıklar sayın sorgu yargıcı. Bütün olayların aydınlığa çıkmasından, birinin ötekiyle ilişkilenmesinden ve muhtemel gerçeği yavaş yavaş oluşturmasından daha büyük bir heyecan tanımıyorum. Muhtemel gerçeği demek istediniz herhalde. Hızlı gidiyorsunuz genç adam. Bu bilmecenin küçük çözümüne hali hazırda sahip misiniz yani? O oh, hayır diye gülerek devam etti Bugi. Sadece bana öyle geliyor ki fikir yürütmenin imkansız olmadığı bazı noktalar var. Diğer noktalarsa aynı şekilde o kadar açık ki sonuca ulaşmak için yetiyor. E, eh, ama bu çok merak uyandırıcı bir hal alıyor ve nihayet bir şeyler öğreneceğim. Zira size büyük bir utanç duyarak itiraf etmeliyim ki hiçbir şey bilmiyorum. Düşünmeye vaktiniz olmadığı için Bay Sorgu Yargıcı, temel olan düşünmektir. Her olayın bir açıklaması vardır. Aksi çok nadir görülür. Sizce de öyle değil mi? Ne olursa olsun tutanaklarda kaybedilenler dışında başka bir şey saptamadım. Harika. O zaman size salondan çalınan nesnelerin hangileri olduğunu sorsaydım. Onları bildiğimi söyleyerek yanıt verirdim size. Bravo. Bu beyefendi eşyaların sahibinden daha çok şey biliyor. Bay Jevge'de her şey kayıtlı. Bay Bugede'de değil. Kimsenin fark etmediği bir kütüphane ve normal büyüklükte bir heykel eksik. Peki sizden katilin ismini isteseydim? Aynı şekilde yine bildiğimi söyleyerek yanıtlardım sizi. Herkeste bir irkilme oldu. Savcı yardımcısı ve gazeteci birbirlerine yaklaştı. Bayevka ve iki genç kız bu genin sakin eminliğinden etkilenmiş bir şekilde konuşmayı dinliyordu. Katilin adını biliyor musunuz? Evet. Peki ya nerede olduğunu? Evet. Bay Fyol ellerini ovuşturdu. Ne şans. Bu adamı yakalamak kariyerim için büyük bir onur olacak. Peki, şu andan itibaren bana bu sarsıcı açıklamaları yapabilir misiniz? Şu andan itibaren evet. Ama şayet uygun görürseniz bir ya da iki saat içinde yani yürüttüğünüz soruşturmaya sonuna kadar katılmış olunca. Hayır hemen şimdi genç adam. O anda tüm bu olayların başından beri bakışlarını İzito Bugeden bir kez olsun ayırmamış Raymond'ı Bay Fiole ya yaklaştı. Arzunuz nedir Matmazel? İki ya da üç saniye boyunca gözlerini Buge'ye dikmiş bir şekilde duraksadı. Sonra Bay Fiole hitap ederek. Bu beyefendiye Küçük kapının sonundaki o çökük yolda dün hangi sebeple gezindiğini sormanızı rica ediyorum. Bu beklenmedik bir soruydu. İzodof Buge zor durumda kalmış gözüküyordu. Ben mi Matmazel? Ben. Beni dün mü gördünüz? Raymond'e gözlerini Buge'den bir kez olsun ayırmadan düşünmeye devam etti. Kanısını sağlamlaştırmak istiyormuş gibi ağırbaşlı bir tavırla konuştu. Öğleden sonra saat dörtte çökük yola gittim. Ağaçlığı geçerken bu beyefendinin boylarında, onun gibi giyinmiş ve sakalı onunki gibi kırpılmış bir adam vardı. Gizlenmeye çalıştığı izlenimine kapıldım. Yani bu ben miydim? Bunu kesin olarak doğrulamam imkansız. Çünkü hafızam pek iyi değildir. Öte yandan, öte yandan doğru olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu benzerlik garip olurdu. Bay Fiyol şaşkındı. Zaten suç ortaklarından biri tarafından aldatılmıştı. Bu sözde liselinin onunla oynamasına göz mü yumacaktı? Söyleyeceğiniz bir şey var mı bayım? Matmazel yanılıyor ve bunu kanıtlamak benim için kolay. Dün o saatte böyle gitmiştim. Bunu kanıtlamak gerekecek. Her halükarda durum artık değişti. Onbaşı adamlarınızdan biri beyefendiye eşlik edecek. İzodoh, Buge'nin yüzünde keskin bir hoşnutsuzluk belirdi. Uzun sürecek mi? Zorunlu bilgileri toplayana kadar. Sayın sorgu yargıcı, bilgileri en hızlı şekilde ve büyük gizlilik içinde toplamanız için size yalvarıyorum. Babam yaşlı, birbirimizi çok seviyoruz. Benim yüzümden acı çekmesini istemem. Sesinin ağlamaklı tonu Bay Ölün hoşuna gitmedi. Baştan aşağıya bir melodram sahnesi kokuyordu. Bununla birlikte söz de verdi. Bu akşam yarın veya daha geç ne yapacağımı kestirmiş olurum. Öğleden sonraydı. Vakit ilerliyordu. Yargıç meraklı insanların manastır harabelerine girmesinin yasaklanması işini hallettikten sonra geri döndü. Sabırla ve yöntemli bir şekilde bölgeyi iyice incelenen parsellere bölerek sorguları bizzat kendi yönetti. Günün sonunda bir arpa boyu yol dahi alamamıştı ve şatoyu istila etmiş bir gazeteci ordusunun önünde açıklama yaptı. Beyler, bize varsaymamız gereken tek şey kalıyor. Yaralının hala burada, elimizin altında olduğu gerçeği. Her şey bunu gösteriyor. Asıl olayın, gerçeğin dışında tabii. Naçizane fikrimize göre yaralı adam kaçmış olmalı ve biz de onu dışarıda aramalıyız. Ayrıca onbaşıyla hemfikir olduktan sonra tedbir amaçlı park nöbeti İki salonun da tekrar incelenmesini ve şatonun tamamının gezilmesini tertip etti. Gerekli bütün bilgileri öğrenerek savcı yardımcısıyla birlikte Diep yolunu tuttu. Gece olmuştu. Küçük odanın kapanması gerektiği için John Daval'ın cesedi başka bir odaya taşındı. İki komşu kadın, Suzanna ve Raymondo'nun yardımıyla cesede göz kulak olmaktaydı. Alt katta adamını bir an olsun yalnız bırakmayan bekçinin Dikkatli gözleri altındaki genç izitoh Buge, mabedin bankı üzerinde uyukluyordu. Dışarıdaysa jandarmalar, çiftçi ve bir düzine köylü harabelerin ve uzun duvarların yanında mevzilenmişti. Saat on bire doğru her şey sakindi. Ama saat tam on birde, şatonun öbür yanından bir silah sesi gürledi. Dikkat, diye bağırdı onbaşı. İki adam burada kalıyor. Fossi ve Löke, diğerleri dört nala ileri. Hepsi ileriye atıldı ve şatoyu sol taraftan hızlıca dolandılar. Karanlıkta bir silüet kaçıyordu. Hemen sonra ikinci bir silah sesi jandarmaları daha uzağa, neredeyse çiftliğin sınırlarına çekti. Tam meyve bahçesini çeviren çitlere doğru yaklaşıyorlardı ki bir alev topu ansızın çiftçiye ayrılmış evin sağ tarafına fırladı ve bunu aynı hızla kalın bir sütun gibi yukarı doğru yükselen diğer alevler izledi. Yanan tahıl lambarıydı çatısına kadar zamanla doluydu. Alçaklar diye bağırdı onbaşı küvilyon. Yangın çıkaran onlar yakalayalım onları çocuklar. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Ama esinti alevleri konuk evinin gövdesine doğru eğince her şeyden evvel tehlikenin çaresine bakılmalıydı. Herkes bu büyük alevlere karşı durmadan mücadele ediyordu. Bay Jegvay ise yangının çıktığı yere koştuğunda yardım edenleri ödüllendireceğini söyleyerek cesaretlendirdi. Yangın bastırıldığında saat sabahın ikisiydi. Bütün soruşturma boşa çıkmıştı. Bunu gündüz gözüyle araştıracağız dedi onbaşı. Kesin kanıt bırakmışlardır. Onları bulacağız. Bu saldırının sebebini bilmeliyim. Ne olursa olsun kızmayacağım diye ekledi Bay Jegva. Saman yığınlarını ateşe vermek bana faydasız gözüktü. ''Benimle gelin Bay Conte, sebebini belki size söyleyebilirim.'' Birlikte manastır harabelerine gidiyorlardı. Onbaşı çağırdı. ''Löke, Fossi!'' Diğer jandarmalarda zaten nöbetteki arkadaşlarını arıyorlardı. Onları küçük kapının girişinde buldular. Yere serilmişlerdi, iple bağlanmışlardı, ağızları tıkanmıştı ve gözleri bezle kapatılmıştı. Bay Kont, diye jandarmaları kurtarırken... Çocuklar gibi tufaya geldik. Nasıl yani? Silah sesleri, saldırı, yangın, hepsi bizi oraya çekmek için kurgulanan bir tezgahtı. Bir şaşırtmacaydı. Biz oradayken iki adamımızı burada sım sıkı bağlıyorlardı ve bir suç işleniyordu. Ne suçu? Yaralıyı kurtarma suçu tabii ki tanrı aşkına. Hadi canım, gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle düşünüyorum çünkü gerçek ortada. İşte bu fikir on dakika önce aklıma geldi. Ama bunu daha önce düşünemeyen en besilin tekiyim ben. Şimdi hepsini çoktan yakalamış olacaktık. Küvilyon aniden kudurmuş gibi ayağını yere vurdu. Ama neredeler kahretsin? Nereden geçtiler? Onu nereden kurtardılar? Ve o it nerede saklanıyordu? Lanet olsun. Tüm gün bu bölgede nöbet tuttuk. Hiç kimse bir tutam çimin altına saklanamaz ki canım. Özellikle de yaralıysa. Sanırsın ki tüm bu hikaye hokus pokustan ibaret. Onbaşı küvilyonun şaşkınlığı sona ermemişti. Genç bugenin hücresi olarak kullanılan eski mabede gidilince bugenin de ortadan kaybolduğu meydana çıktı. Bekçi bir sandalyenin üzerinde eğik bir biçimde uyuyordu. Yanında bir sürahi ve iki bardak vardı. Bir bardağın dibinde az miktarda beyaz bir toz görülüyordu. İncelemeden sonra kanıtlandı ki buge Bekçiye uyuşturucu bir ilaç vermiş. Pencereler iki buçuk metre yukarıda olduğundan oradan da kaçamamış. Ve işte size hoş bir ayrıntı. Sonuç olarak bekçinin sırtını bir basamak olarak kullanarak pencereye erişebilmiş. Retorik Öğrencisi İzitoh Buge Guan Jugnel'den Alıntı Gece Haberleri Doktor Delat'ın Kaçırılması Çılgın Bir Cüret Yayınlama Safhasında doğruluğunu garanti etmeye cesaret edemediğimiz ama bize oldukça gerçekçi gelen bir haber aldık. Haberi bütün sakıncaları göz önünde tutarak sizlerle paylaşıyoruz. Dün gece ünlü cerrah Doktor Delat kızı ve eşiyle Comédie Frances'deki Egnani gösterisini izlemekteydi. Üçüncü sahnenin başında yani saat 10'a doğru lojasının kapısı açıldı. İki kişinin eşlik ettiği bir bey Doktora doğru eğildi ve Madame Delat'ın işiteceği bir sesle şöyle dedi. Doktor, yerine getirmesi en zahmetli görevlerden birine sahibim ve görevimi hafifletirseniz size minnettar kalacağım. Siz kimsiniz bayım? Komiser Bay Dizah'ım ve sizi emniyet müdürlüğüne Bay Dudoy'nin yanına götürmekle görevlendirildim. Ama sonunda konuşmak yok doktor, size yalvarırım, hareket etmek de yok. İçler acısı bir yanlışlık var. Bu yüzden kimsenin dikkatini çekmemeli, sessiz olmalıyız. Hiç şüphem yok ki gösteri bitmeden dönmüş olursunuz. Doktor ayağa kalktı ve komiseri takip etti. Gösterinin sonunda doktor hala gelmemişti. Madame Delat endişeli bir şekilde karakola gitti. Orada gerçek Bay Dizah'ı gördü ve korkudan titreyerek anladı ki eşini götüren şahıs bir sahtekardan başkası değildi. İlk bulguların açığa çıkardığına göre doktor bir otomobile binmişti ve bu otomobil Concorde'ye yönüne doğru uzaklaşmıştı. İkinci baskımız okuyucularımızı bu inanılmaz macera hakkında bilgilendirecek. Macera bu kadar inanılmaz olmasına rağmen gerçekti. Öte yandan olay daha fazla gecikmeden çözülmesi gerekiyordu. Ve Guan Jubnel öğlen baskısında... Olayı doğrularken, aynı zamanda macerayı bitiren beklenmedik bir olayı birkaç kelimeyle bildiriyorduk. Hikayenin sonu ve varsayımların başlaması Bu sabah saat 9'da bir otomobil Dr. Delat'ı Duge Caddesi 78 numaraya bıraktığı anda hızla uzaklaştı. Bu adres Dr. Delat'ın her sabah aynı saatte gittiği klinikten başka bir yer değil. Kendimizi tanıttığımızda emniyet şefiyle konuşmakta olan doktor bizi de görmek istedi. ''Size şunu söyleyebilirim ki'' diye başladı anlatmaya. Bana son derece saygılı bir şekilde davrandılar. Bana tanıdığım en sevimli üç kişi eşlik etti. Yolculuk uzun sürdüğü için hor görülemeyecek kadar ince bir kibarlıkla davrandılar. Aynı zamanda nüktedan ve hor sohbet kimseler. Yolculuk ne kadar sürdü? Yaklaşık dört saat. Peki yolculuğun amacı neydi? Durumu acil cerrahi müdahale gerektiren bir hastanın yanına götürüldüm. Ameliyat başarılı mıydı peki? Evet ama sonrası korku uyandırıcı. Burada olsa hastanın sorumluluğunu üstlenirdim. Ama orada bulunduğu şartlar içinde kötü şartlar mı? Çok kötü bir han odasında ve imkansızlık. Doğruyu söylemek gerekirse orada tedavi görmesi imkansız. O zaman onu kim kurtarabilir? Bir mucize. Tabii bir de bünyesinin istisnai kuvveti. Bu yabancı müşteri hakkında daha fazlasını anlatamaz mısınız? Yapamam. Öncelikle yemin ettim. Ayrıca ameliyatı ücretsiz yaptığım için 10 bin franklık bir ödeme aldım. Eğer konuşursam bu ücret elimden alınacak. Daha neler? Böyle mi düşünüyorsunuz? İnanın ki evet böyle düşünüyorum. Oradaki bütün insanlar bana son derece ciddi gözüküyorlardı. Bunlar doktorun bize yaptığı açıklamalar. Ve ilaveten biliyoruz ki emniyet şefi doktorun yaptığı ameliyat, tedavi ettiği hasta ve otomobilin geçtiği yerler hakkında halen net bilgilere ulaşmayı başarmış değil. Hakikati öğrenmek zor gibi gözüküyor. Mülakat muhabirinin de kabul ettiği üzere hakikati öğrenmek zor. Biraz öngörülü zihinler hakikati o gün bütün gazetelerin yetersiz ayrıntılarla anlattığı Agameyi Şatosu'nda önceki gün yaşanan olayları basit bir muhakemeden geçirerek anlattılar. Yaralı bir hırsızın kaybolması ve ünlü bir cerrahın kaçırılması arasında kesinlikle hesaba katılması gereken bir tesadüf vardı. Soruşturma ayrıca hipotezin doğruluğunu da kanıtladı. Bir bisikletle kaçan sözde şoförün gittiği yol takip edilerek suçlunun 15 kilometrelik bir mesafede Ahkü ormanına ulaştığı kesinleşti. Burada bisikletini bir çukura attıktan sonra San köyüne gitmiş ve aşağıdaki telgrafı göndermiş. ALN 45. Postane Paris Durum umutsuz, ameliyat acil, ünlü cerrahı 14. karayolundan gönderin. Kanıt çürütülemezdi. Uyarıyı alan Paris'teki suç ortakları hazırlık yapmak için acele ediyorlardı. Akşam saat 10'da ünlü cerrahı Ahkü ormanının kıyısında bulunan ve Dieppe'de sona eren 14 numaralı karayolundan gönderiyorlardı. Bu esnada hırsız çetesi çıkardıkları yangın sayesinde elebaşlarını kaçırdılar ve sabahın ikisine doğru onu doktorun gelişiyle ameliyatın gerçekleşeceği hana taşıdılar. Bu konuda hiç şüphe yok. Pontuaz'da, Gune'de, Pogge'da, Paris'ten özel olarak gönderilen baş müfettiş Ganimart, müfettiş Follenfant'la birlikte önceki gece bir otomobilin geçtiğini tespit etti. Aynı şekilde araba izi şatonun yaklaşık 2 kilometre ilerisindeki Dieppe-Amgomeye yolu üzerinde birden kayboluyordu. En azından parkın küçük kapısı ve manastır harabeleri arasında birçok ayak izine rastlandı. İlaveten Ganimart küçük kapının kilidinin zorlandığını da belirtti. Yani her şeye açıktı. Geriye sadece doktorun bahsettiği hanı bulmak kalıyordu. Sabırlı bir dedektif ve eski tüfek bir polis olan Ganimart için kolay bir görev. Hanların sayısı sınırlı ve söz konusu han hastanın durumu dolayısıyla sadece Amga taraflarında olabilirdi. Ganimart ve Onbaşı hazırlık yaptılar. 500 metre, 1000 metre, 5000 metre ötedeki alanlara gittiler ve kimlerin yolunun bir hana düşmüş olabileceğini araştırdılar. Ama bütün bu umutlara rağmen ölmek üzere olan şahıs inat etti ve görünmezliğini korudu. Ganimar hırslandı. Kişisel soruşturmasını pazar günü yapmak niyetiyle cumartesi akşamı uyumak için şatoya döndü. Ayrıca pazar sabahı bir jandarma devriyesinin o gece çökük yolda duvarların dışında süzülen bir silüet gördüğünü öğrendi. Acaba bu araştırma yapan bir suçlu muydu? Çetebaşı'nın manastırı veya manastır çevresini terk etmediğini mi varsaymak gerekirdi? O akşam Ganimart, jandarma mangasını açıkça çiftliğe gönderdi. Kendisi ve Folenfans duvarların dışına, kapının yakınına mevzilendi. Gece yarısından biraz önce ormandan bir şahıs çıktı. Aralarına sızdı. Eşiği atlayarak geçti ve parka girdi. Şahsın üç saat boyunca bazen harabelerin karşısında eğilerek, eski sütunlara tırmanarak, bazen de uzun dakikalar boyunca hareket etmeden aylak aylak gezindiğini gördüler. Sonra kapıya yanaştı ve bir kez daha iki müfettişin arasından geçti. Ganimar şahsın yakasına yapıştı. O esnada Folenfanta da adamı belinden kavramıştı. Adam direnmedi ve dünyanın en uysal insanıymış gibi bileklerini kelepçelemelerine ve onu şatoya götürmelerine izin verdi. Ama adamı sorgulamak istediklerinde sade bir dille onlara hiçbir açıklama borçlu olmadığını ve sorgu yargıcının gelmesini bekleyeceğini söyledi. Bunun üzerine onu işgal ettikleri iki komşu odadan birindeki bir yatağın ayağına sağlamca bağladılar. Pazartesi sabahı saat 9'da. Bay gelişiyle Ganymard bir kişiyi yakaladığını bildirdi. Mahkum aşağı indirildi. Bir kişi İzitoh Buge'nin ta kendisiydi. Bay Fiyol ellerini yeni gelen kişiye uzatırken neşeli bir havayla ''Bay İzitoh Buge'' diye haykırdı. ''Ne güzel bir sürpriz. Bizim mükemmel amatör dedektifimiz işte burada, emrimizde. Ama bu bir düşeş.'' Bay Müfettiş... Size Bay Buge'yi tanıtmama müsaade edin. Yansın Dösayi Lisesi'nde retorik öğrencisi. Ganimard biraz sıkılmışa benziyordu. Isidoh, Ganimard'ı saygı duyduğu ve kıymet verdiği bir meslektaşı gibi fazlaca eğilerek selamladı. Ve Bay öyle dönerek şöyle dedi. Öyle gözüküyor ki sayın sorgu yargıcı, hakkımdaki hakikatleri öğrendiniz. Harika, öncelikle... San Vegonlomatmazelin sizi çökük yolda gördüğünü düşündüğü esnada siz gerçekten de Vülili Hostaymışsınız. Size tıpatıp benzeyen o şahsın kimliğini ortaya çıkaracağımızdan en ufak bir şüphe duymuyorum. Ayrıca siz çok hoş ve iyi birisiniz sevgili retorik öğrencisi Isitohbuge. Tıbbi bir de çalışkan ve örnek davranışlar sergileyen şahane bir öğrencisiniz. Babanız taşrada yaşadığı için arkadaşı Bay Begno'yu Ayda bir kere ziyaret ediyorsunuz. Bay Begno sizi öve öve bitiremiyor. Yani? Yani serbestsiniz. Kesinlikle serbest miyim? Kesinlikle. Ah, Ancak küçük, küçücük bir şart koşuyorum. Takdir ederseniz ki uyuşturucu ilaçlardan içen ve pencereden kaçan, sonra özel mülklerde serserilik yaparken suçüstü yakalanan bir beyefendiyi ceza vermeden salıvermem mümkün değil. Bekliyorum. İyi bari, yarım kalan mülakatımıza devam edeceğiz ve bana araştırmalarımızda neler keşfettiğinizi söyleyeceksiniz. İki günlük özgürlük esnasında epey ilerlemiş olmalısınız. Ganimart böyle bir talimi takir eden bir gösterişle çıkmaya hazırlanırken yargıç seslendi. Ama bu hiç olmadı müfettiş. Sizin yeriniz burası. Sizi temin ederim ki Bay Izitob Bughe... Onu dinleme zahmetine layık biridir. Bay Izidobuge öğrendiklerime göre Yansın Lisesi'nde serpilmiş, yakınından hiçbir şeyin fark edilmeden geçemediği bir gözlemcinin ününe sahip ve okul arkadaşları onu sizin idolünüz olan Herlock Holmes'un rakibi atlettiklerini söylediler. Ganimard ironik bir şekilde, ''Gerçekten mi?'' dedi. ''Elbette.'' Arkadaşlarından biri bana şöyle yazdı. Eğer Buge bildiklerini açıklarsa ona inanmak gerekir ve söyleyecekleri, bundan şüphe duymayınız, hakikatin kesin bir ifadesidir. Bay İzitok Buge, arkadaşlarınızın size olan güvenini işte şimdi haklı çıkarabilirsiniz ya da hiç. Size yalvarıyorum, bize hakikatin kesin bir ifadesini verin. İzitok gülerek dinliyordu ve ona şöyle cevap verdi. Sayın sorgu yargıcı, çok katlarsınız. İstedikleri gibi eğlenen zavallı liselilerle dalga geçiyorsunuz. Oldukça haklısınız. Nitekim size benimle dalga geçmek için başka bir sebep vermeyeceğim. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz Bay Isitopuge. Çok mütevazı bir şekilde itiraf ediyorum. Gerçekten bir şey bilmiyorum. Çünkü fazla görünür iki ya da üç noktayı keşfetmeyi bir şey bilmek olarak adlandırmıyorum. Bu noktalar ve daha fazlası eminim ki sizden kaçmamıştır. Mesela? Mesela çalınan nesne. Ah, elbette çalınan nesnenin ne olduğunu biliyorsunuz. Sizin gibi benim de kuşkum yok. Hatta en basit kısmın bu nokta olduğunu düşündüğüm için önce bu kısmı inceledim. En basiti mi, gerçekten mi? Tanrım evet, olsa olsa bir muhakeme yapmaktan ibaretti. Dahası yok mu? Dahası yok. Ve bu muhakeme buyurun bütün muhakemenin sadeleştirilmiş hali şudur öncelikle hırsızlık oldu çünkü iki hanımefendi gerçekten de nesnelerle kaçmakta olan iki adam gördükleri konusunda hemfikir hırsızlık oldu öte yandan hiçbir şey kaybolmadı çünkü Bay Jevga bunu onaylıyor ve bunu ondan daha iyi bilecek başka kimse yok hiçbir şey kaybolmadı. Bu iki tespitten kaçınılmaz bir biçimde şu sonuç çıkıyor. Hırsızlık olduğuna ve hiçbir şey kaybolmadığına göre kaçırılan nesne bir kopyasıyla değiştirilmiş. Sadede geleyim. Bu muhakeme belki de olgularla doğrulanamaz. Ama bizi ilgilendirmesi gereken ilk nokta bu. Ve ciddi bir incelemeden sonra bunu açığa çıkarma hakkına sahip olunabilir. Gerçekten, gerçekten de öyle diye ilgiyle mırıldandı sorgu yargıcı. Ayrıca, diye devam etti İzido. Salonda hırsızların iştahına hitap eden ne vardı? İki şey. İlkin duvar halısı, bu olabilir. Eski bir halının aynısı yapılamaz. Yapılsa dahi sahtekarlık gözünüze çarpmış olurdu. Geriye dört Rubens tablosu kalıyor. Ne demeye çalışıyorsunuz? Diyorum ki, duvarda asılı olan dört Rubens tablosu gerçek değil. İmkansız. Gerçek değiller. Apiyogi kaçınılmaz ve tartışmaz biçimde. Tekrar ediyorum, bu mümkün değil. Neredeyse bir sene önce, sayın sorgu yargıcı, Şapena isimli genç bir adam, Amga Yemeği şatosuna geldi ve Rubens tablolarını kopyalamak için izin istedi. Ona bu izin Bajevga tarafından verildi. Her gün beş ay boyunca, sabahtan akşama kadar, Şapena bu salonda çalıştı. Bunlar Amcası Bobadilla Marquez'inden miras 4 orijinal Rubens tablosunun yerine alan Şaphena'nın yaptığı kopyalar, çerçeveler ve tuvaller. Kanıt verecek bir kanıtım yok. Bir tablo sahtedir. Çünkü sahtedir. İddia ediyorum ki onları incelemeye gerek bile yok. Bay Fiol ve Ganymard şaşkınlıklarını belli etmeden birbirlerine baktılar. Müfettiş emekli olmayı düşlemiyordu artık. Sonunda Sorgu yargıcı hamurdandı. Bay Jevgan'ın fikrini almak gerekecek. Ve Ganimart onayladı. Fikrini almak gerek. Ve Kont'un salona getirilmesi için emir verdiler. Bu, genç retorik öğrencisinin elde ettiği gerçek bir zaferdi. İşin erbabı iki adamı, Bay Fiol ve Ganimart gibi iki profesyoneli, kendi hipotezlerini göz önünde bulundurmaya zorlamak. Bu noktada herkesi kibirlendirecek kadar bir hürmet vardı. Ama Buge, izzet-i nefsin bu küçük tatminlerine duyarsızdı ve en ufak bir ironi olmadan hep tebessüm ederek bekledi. Bay Jevga içeri girdi. Bay Kont, dedi sorgu yargıcı, soruşturmamızın devamında tamamen beklenmedik bir olasılıkla karşı karşıyayız ve bütün sakıncaları göz önünde bulundurarak size boyun eğiyoruz. Hırsızlar buraya sizin dört Rubens tablonuzu çalmak için girmiş olabilirler veya en azından onları dört kopyayla değiştirmiş olabilirler. Evet, bu mümkün olabilir. Bir sene önce Shapena adında bir ressam tarafından yapılmış kopyalarla. Tabloları inceleyebilir ve bize onların gerçek olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Kont hoşnutsuzluğunu bastırıyormuş gibiydi. Önce Buge'ye sonra da öyle e baktı. Tablolara yaklaşma zahmetine katlanmadan cevap verdi. Ümit ediyordum ki sayın sorgu yargıcı, gerçek saklı kalacaktı. Madem ki öyle olmadı, bunu söylemekte tereddüt etmiyorum. Bu dört tablo gerçek değil. O zaman her şeyi biliyordunuz. İlk andan beri. Niye söylemediniz? Bir eşyanın sahibi asla eşyanın olmadığını veya artık gerçek olmadığını söyleme telaşında değildir. Ancak onu bulmanın tek yolu buydu. Daha iyi bir yol vardı. Nedir? Sırrı ifşa etmemek, hırsızları ürkütmemek ve onlara tabloların fidye parasını teklif etmek ki çok fazla rahatsız olmasınlar. Onlarla nasıl iletişim kurulur? Kont cevaplamayınca Isito cevabı yapıştırdı. Gazetelerde ilan verilen bir notla bu küçük not Le ve... L'homme gazeteleri tarafından basıldı. Şöyle diyor tabloları satın almaya hazırım. Kont bir baş hareketiyle onayladı. Genç adam bir kez daha ondan yaşça büyük olanlardan üstündü. Bay Fiol iyi bir oyuncuydu. Kesinlikle azizim. Arkadaşlarınızın tamamen haksız olmadığını düşünmeye başlıyorum. Tanrı aşkına bu ne göz, bu ne sezgi. Böyle devam ederse Bay Ganimart ve ben hiçbir şey yapamayacağız artık. Ah Hiçbiri o kadar da karmaşık değildi. Daha fazlası mı var demek istiyorsunuz? Yanlış hatırlamıyorsam ilk karşılaşmamızda daha fazlasını biliyor gibiydiniz. Bir bakalım, hatırladığım kadarıyla katilin ismini bildiğinizi onaylamıştınız. Elbette. O zaman John Daval'ı kim öldürdü? Bu adam yaşıyor mu? Nerede saklanıyor? En başından beri aramızda bir yanlış anlaşılma oldu sayın sorgu Yargıcı. Ya da belki de sizin ve olayların gerçekliği arasında bir yanlış anlaşılmadır bu. Katil ve kaçak, iki farklı şahıs. ''Siz neler söylüyorsunuz?'' diye şaşırdı Bay Fiyol. Bay Jevgan'ın küçük odada gördüğü ve güreştiği adam, hanımefendilerin salonda gördüğü ve Matmazel Sanvego'nun vurduğu, parkta düşen ve halen aramızda şahıs John Daval'ı öldüren kişi değil mi? ''Hayır.'' Matmazeller gelmeden evvel ortadan kaybolan üçüncü bir şahsın izlerini mi keşfettiniz? Hayır. O halde anlayamıyorum. John Daval'ın katili kim? John Daval'ı öldüren... Buge duraksadı. Bir an düşüncelere daldı ve devam etti. Ama öncelikle size bu kesinliğe ulaşmak için takip ettiğim yolu göstermem gerek ve tabii katilin sebeplerini de. Şüphesiz ki suçlamalarım size canavarca gelecek. Ama öyle değil. ''Hayır, hiç de öyle değil. Fark edilmemiş ama çok büyük öneme sahip bir ayrıntı var. John Daval darp edildiği zaman giyinikti. Botları da ayağındaydı. Yani günlük hayatta nasılsa öyle giyinmişti. Ayrıca cinayet sabah dörtte işlendi. ''Bu garipliği hemen ortadan kaldırayım.'' dedi Yargıç. ''Bay Jevga bana Daval'ın gecelerini çalışmakla geçirdiğini söyledi.'' ''Hizmetliler tam tersini söylüyor.'' Düzenli olarak hep aynı saatte yatıyormuş. Ama diyelim ki ayaktaydı. Neden yatağını bozdu? Herkesi uyuduğuna inandırmak için mi? Peki eğer yatmış olsaydı neden gürültüyü işitince üstün körü giyinmek yerine baştan aşağı giyinme zahmetine katlandı? Daha ilk gün siz yemek yerken davalın odasına girdim. Terlikleri yatağının altındaydı. Terliklerini giymesini kim engelledi de onun yerine ağır ve demirli botlarını giydi? Buraya kadar anlam veremediğim, zaten buraya kadar sadece anormal şeylere anlam verebilirsiniz. Gel gelelim anormallikler, Rubens tablolarını kopyalayan ressam Chopin'a'nın konta bizzat John Daval tarafından takdim edildiğini öğrenince çok daha şüpheli göründü bana. Ee o zaman? Eee o zaman buradan John Daval ve Chopin'a'nın suçlu oldukları sonucu çıkıyor. Ve geriye sadece bir adım kalıyor. Bu adımı da konuşmamız esnasında atmış oldum. Biraz hızlı gidiyorsunuz gibi geldi bana. Zaten somut bir kanıt gerekiyordu. Ayrıca Daval'ın odasında, yerdeki kağıtlardan birinde, müsvette kağıdın arkasına geçmiş ve hala orada duran şu adresi keşfettim. ALN 45 Postane. Somut kanıt vardı. John Daval tabloları çalmaya çalışan çeteyle yazışıyordu. Bay Fiyol hiçbir itirazda bulunmadı. Karmaşıklık yerine oturdu diyelim. Bundan ne sonuç çıkarıyorsunuz? Öncelikle John Daval'ı öldüren zanlı değildi. Çünkü John Daval onun suç ortağıydı. O zaman... Sayın sorgu yargıcı, Bay Jevga kendine geldikten sonra sarf ettiği ilk cümleyi anımsayın. Matmazel Jevga tarafından aktarılmış bir cümle. Tutanakta da var. Hiç korkma, yaralı değilim. Ya Daval yaşıyor mu bıçak? Bay Cevga'nın hikayesinin şu bölümüne dikkat etmenizi rica ediyorum. Aynı şekilde bu da tutanakta da var. Bay Cevga'nın saldırıyı anlattığı yerde. O adam üzerime sıçrayarak şakama attığı bir yumrukla beni yere serdi. Nasıl oluyor da baygınlık geçiren Bay Cevga uyandığında Daval'ın bıçaklı bir saldırıya uğradığını biliyor. Bu kez sorusuna cevap beklemedi. Kendi kendine cevap vermek ve bütün yorumları kısa kesmek için acele ediyordu. Sözüne devam etti. O zaman üç suçluyu da salona getiren John Daval olmalı. Şef olarak çağırdıkları adamla birlikte küçük odadayken bir gürültü işitiliyor. Daval kapıyı açıyor. Bay Jevga'yı görünce ona saldırıyor. Bıçağını kapan Bay Jevga da bıçağı ona saplamayı başarıyor. Onu darp ediyor. Ve iki kızın birkaç dakika sonra fark ettiği şahıs tarafından... Bir yumruk darbesi alarak yere düşüyor. Bay Fiyol ve müfettiş tekrar bakıştılar. Ganimart canı sıkkın bir şekilde başını salladı. Yargıç devam etti. Bay Kont, anlatılanların doğru olduğuna inanmalı mıyım? Bay Jevga cevap vermedi. Dil bakalım Bay Kont, sessizliğiniz bize bazı varsayımlarda bulunma hakkı veriyor. Bay Jevga çok açık bir şekilde konuştu. Anlatılanlar tüm noktalarıyla gerçek. Yargıç sıçradı. Ancak adaleti yanlış yöne sevk etmenizi anlayamıyorum. Neden işleme hakkınız olduğunuz bir eylemi, meşru müdafayı sakladınız? Daval benim yanımda, dedi Bay Cevga. Yirmi senedir çalışıyordu. Ona güvenim tam paha biçilemez hizmetleri oldu. Kim bilir nasıl ayartıldı da ihanet etti bana. Ama sırf geçmişin hatırası için... İhanetinin bilinmesini istemedim. İstemesiniz de yapmak zorundaydınız. Size katılmıyorum sayın sorgu yargıcı. Masum biri suç işlemekle suçlanmıştı. Benim kesin kuralım hem suçlu hem de kurban olan bir insanı suçlamamaktır. O öldü. Kanımca ölüm yeterli bir ceza. Ama Baykont gerçek ortaya çıktı. Artık konuşabilirsiniz. Evet işte suç ortaklarına yazdığı iki mektubun nüsvetlisi. Bunları cüzdanından aldım. Öldükten birkaç dakika sonra. Suçun sebebi neymiş? D.E.P.'ye gidin. Bagye Caddesi 18 numaraya. Orada Madan V'e Gidi adında bir kadın oturuyor. İki sene önce tanıştığı bu kadın için, onun maddiye ihtiyaçlarını karşılamak için hırsızlık yaptı dava Böylece her şey aydınlanmıştı. Trajedi karanlıktan kurtulmuş. Yavaş yavaş aydınlığa çıkıyordu. Kont susunca... Bayfi öl devam edin.'' dedi. ''İnandığım kadarıyla.'' dedi Bughe neşeli bir şekilde. ''Neredeyse sıfırı tükettim.'' ''Peki yazanlı, yaralı olan.'' ''Orada sayın sorgu yargıcı. Benim kadar siz de biliyorsunuz. Manastırın çimlerinde geçtiği yolu takip ettiniz. Biliyorsunuz.'' ''Evet, biliyorum. Ama onu kaçırdıklarından beri şu han hakkındaki bazı bilgilere ulaşmayı arzuluyorum.'' İzido Buge kahkahayı patlattı. Han mı? hanman yok. Bu sadece adaleti yanıltmak için bir dolaptı. Başarılı olduğuna göre becerikli bir dolapmış. Yani Doktor Delat onaylamıştı. Ah o zaman tamam diye aykırdı Buge. İnanıyormuş gibi. Çünkü Doktor Delat onayladıysa ona mutlaka inanmamak gerekir. Ah ah. Doktor Delat yaşadıklarını en genel ayrıntılarıyla aktarmak istedi. Müşterisinin güvenliğini tehlikeye sokacak hiçbir şey söylemek istemedim. Evet, bu sayede dikkatleri ansızın bir hana çekti. Böyle ezberletilmişti ona. Emin olun ki bize aktardığı bütün hikaye korkunç tehditler altında kabul ettirildi ona. Doktorun bir karısı ve kızı var. Onları olağanüstü güçleri sınanmış bir takım insanlara itaatsizlik etmeyecek kadar çok seviyor. İşte bu yüzden çalışmanıza son derece belirgin kanıtlar sundu. O kadar açık ki hanı bulamıyoruz. O kadar açık ki hanı aramayı bırakamıyorsunuz. Hem de bütün gerçekliğe karşın ve gözleriniz adamın olabileceği tek yere. Matmazel San Wagon tarafından yaralandığı andan itibaren bir türlü terk edemediği bu gizemli yere dönük. Oraya süzülmeyi başardı tıpkı inindeki bir hayvan gibi. Tanrı aşkına nerede? Eski manastırın harabelerinde. Ama orada harabelerden başka bir şey yok ki. Birkaç duvar parçası, birkaç sütun. İşte kendini oraya gömdü, sayın sorgu yargıcı, diye sertçe bağırdı ge. Araştırmanızı yönlendirmeniz gereken yer orası. Orada, başka bir yerde olamaz. Arsene Lüpen'i orada bulacaksınız. Arsene Lüpen mi, diye haykırdı Bay Fiyol, bacakları üzerinde yaylanarak. Bu ünlü isim hecelendi. Her hece uzadıkça uzadı ve törensel bir sessizlik oldu. Arsene Lüpen, büyük macera perest, hırsızlar kralı, uğruna kaç gündür beyhude yere diş bilenen görünmez adam, rakibine yenik düşmesi mümkün olabilir miydi? Ganimart kımıldamadı. İzido ona şöyle dedi. Bana katılıyorsunuz öyle değil mi müfettiş? Tanrı aşkına. Siz de bu soygunu düzenleyenin o olmadığından bir an bile şüphe duymadınız, öyle değil mi? Bir saniye bile duymadım. İmzasını atmış. Tipik bir lüpen hareketi diğer bütün hareketlerden ayrılıyor. Tıpkı bir yüzün başka bir yüzden ayrıldığı gibi. Sadece gözleri açmak lazım. Öyle sanıyorsunuz, öyle sanıyorsunuz diye tekrarlıyordu Bay Fiol. Evet sanırım öyle diye haykırdı genç adam. Bakın, yalnız küçük bir olgu daha vereyim size. Bu insanlar kendi aralarında hangi harflerle konuşuyorlar? A L N. Yani Arsen isminin ilk harfi ve Lupin isminin ilk ve son harfi. Ah, diye haykırdı Ganymede. Sizden de hiçbir şey kaçmıyor. Sağlam mizaçlı birisiniz. Yaşlı Ganymede karşınızda şapka çıkarıyor. Bu ge keyiften kızardı ve müfettişin uzattığı eli sıktı. Üç adam balkona yaklaşmışlardı ve bakışlarını harabelerin orada gezdirdiler. Bay Fiyol homurdandı. Demek ki orada olmalı. Orada, dedi bu boğuk bir sesle. Düştüğü ilk dakikadan beri orada. Mantıken ve doğal olarak ve -Vag Gonla diğer iki hizmetliye görünmeden kaçamazdı. Kanıtınız var mı? Kanıtı suç ortakları verdi. Olayın olduğu sabah içlerinden biri şoför kılığına girdi. Sizi buraya getirdi. Kasketi ele geçirmek için, yani kimliğini... Olabilir ama bilhassa etrafı görmek için. Yani olayların farkına varmak ve şefinin ne durumda olduğunu bizzat görmek için. Peki bir şey öğrendi mi? Öyle tahmin ediyorum. Çünkü gizlendiği yeri biliyordu Ve tahminime göre şefinin kötü durumda olduğunu açıkça gördü. Neredeyse bir telaş dalgası içinde şu tehditkar notu yazma tedbirsizliğinde bulundu. Patronu öldürdüyse şayet genç kızın vay haline. Ama arkadaşları onu sonradan kaçıramaz mıydı? Ne zaman? Adamlarını sarabeleri bir an olsun terk etmedi. Ayrıca nereye kaçacaktı ki? Olsa olsa birkaç yüz metre öteye. Çünkü ağır yaralı kaçamaz. Öyle olsaydı onu bulurdunuz. Hayır, size söylüyorum orada. Arkadaşları onu o güvenlik kuyudan asla çıkarmayacaktır. Jandarmalar çocuklar gibi yangına koşarken doktoru işte o sırada getirdiler. Ama nasıl yaşıyor? Yaşamak için besin lazım, su lazım. Bu konuda bir şey söyleyemem. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama orada, sizi temin ederim. Orada. Çünkü başka bir yerde olamaz. Onu görüyormuş, ona dokunuyormuş gibi eminim bundan. Orada. Parmağı harabelere doğru uzandı. Havada küçük bir daire çizdi. Daire tek bir noktayı işaret edene kadar yavaş yavaş küçüldü. Lüpen'i çılgınca arayan iki ortak, bu geyle aynı inanca sahip bu iki heyecanlı adam, yine onun aşıladığı titrek bir yakıcı inançla o noktaya odaklandı. Evet, Arsene Lüpen oradaydı. Hem mantıken hem de doğal olarak orada olmalıydı. Ne biri ne de öteki bundan kuşkulanabilirdi. Hem etkileyici hem de trajik bir şeyler vardı. Ünlü sahtekar, karanlık bir kuytuda, toprağın altında. Ateşler içinde, yardıma muhtaç ve tükenmiş bir halde yatıyordu. ''Ya ölürse?'' dedi Bay Fiyol, alçak bir ses tonuyla. ''Ölürse?'' dedi Buge. ''Suç ortakları bundan emin olursa, ve Gonu korumanız icap eder, sayın sorgu yargıcı. Çünkü intikam çok korkunç olacaktır.'' Memnuniyetle çalışan bu saygıdeğer yardımcının, yani Buge'nin tatili, o gün bitiyordu. Bayfiyolun bütün ricalarına rağmen birkaç dakika sonra diyetbenin yolunu tuttu. Saat beşe doğru Paris'i geçti. Saat sekizde arkadaşlarıyla aynı anda Yansın lisesinin kapısındaydı. Ganymart titiz olduğu kadar faydasız bir amgan meyi harabeleri keşfinden sonra gece treniyle döndü. Eve gelince şu notu buldu. Bay Baş Müfettiş Günün sonunda biraz vaktim oldu ve sizi kesinlikle ilgilendirecek bazı destekleyici bilgileri birleştirebildim. Arsène Lübben, bir senedir Paris'te. Etienne de Vaudge adıyla yaşıyor. Bu ismi sık sık dedikodu sütunlarında veya spor köşelerinde görebilirsiniz. Büyük gezgin, ortadan uzun zaman yok oluyor. Bu süre zarfında Bengal'de kaplan ya da Sibirya'da mavi tilki avladığını söylüyor. Bazı olaylarla ilgilenmek için gidiyor ama bunların hangi olaylar olduğunu açıkça bilemeyiz. Güncel adresi Magböv Caddesi 36 numara Magböv Caddesinin 45 numaralı postaneye yakın olduğunu fark etmenizi rica ederim. Etienne de Wudge'den en son 23 Nisan Perşembe günü yani Amgameye'ye saldırısından bir gün önce haber alınmış. Bana gösterdiğiniz teveccüh için şükranlarımı kabul edin. En güzel dileklerimle. İzito Buge Not Bu bilgileri elde etmenin bana büyük zararı dokunduğuna inanmayın. Suçun işlendiği sabah Bay Fiyol bazı imtiyazlılar karşısında soruşturmasını izlerken, sözde şoför onu değiştirmeden önce zanlının kasketini incelemenin mutlu ilhamına sahip oldum. Benim için şapkacının ismi yeterliydi. Bana şapkayı satın alanı ve meskenini bulmamı sağlayan zinciri tahmin edersiniz. Ganimart ertesi sabah Magböf Caddesi'nin 36 numaralı dairesindeydi. Kapıcıdan bazı bilgiler aldı. Sağ taraftaki zemin katı açtırdı. Ama şömine küllerinden başka bir şey bulamadı. Dört gün önce iki arkadaş gelmiş onları tehlikeye sokacak bütün belgeleri yakmıştı. Tam ayrılacağı sırada Ganimart Bay Woodgate için bir mektup getiren postacıyla karşılaştı. Öğleden sonra savcılık suçtan haberdar olunca mektubu istedi. Mektup Amerika'da kullanmıştı ve İngilizce yazılmış şu satırları itiva ediyordu. Bayım, adamınıza verdiğim cevabı doğruluyorum. Bay Jevgan'ın dört tablosuna sahip olur olmaz onları anlaştığımız yöntemle gönderin. Geri kalanı eklersiniz. ''Tabii eğer başarabilirseniz ki bundan büyük kuşku duyuyorum. Beklenmedik bir olay beni buradan ayrılmaya zorladığı için mektupla aynı anda geleceğim. Beni Grand otelde bulursunuz. Harlington.'' Aynı gün tutuklama kağıdını alan Ganimart, Amerikan vatandaşı Sir Harlington'ı suç ortaklığından ve yataklıktan sanık olarak karakola götürdü. Böylece 24 saatlik bir dilimde 17 yaşındaki bir çocuğun gerçekten beklenmedik bulguları sayesinde kumpasın bütün düğümleri çözüldü. 24 saatte açıklanamaz olduğu düşünülen olay tüm yalınlığı ve aydınlığıyla ortadaydı. 24 saatte suçluların elebaşlarını kurtarma planı başarısızlığa uğratılmıştı. Ölmek üzere olan yaralı Arsene Lüpe'nin yakalanacağından artık kimse şüphe duymuyordu. Çetesi dağılmıştı. Paris'teki meskeni, sahte kimliği biliniyordu. Tarihte ilk defa Arsen Lupin işlediği suçu tamamlayamadan en usta ve en hazırlıklı hilelerinden biri günü gününe anlaşılıyordu. Bu halk arasında müthiş bir şaşkınlık, hayranlık ve merak duygusu uyandırdı. Huonlu gazeteci başarılı bir makalede genç retorisyenin ilk sorgusunu anlatmış, onun ince nezaketini, saf sevimliliğini ve kendinden emin sakinliğini parlatmıştı. Ganimart ve Vai ölün kendilerine güvenmek yerine teslim oldukları boş bazlıklara rağmen onların profesyonel kibirlerinden daha güçlü olan bir atılımla ilerleyen Buge'nin son olaylardaki rolü hakkında halkı aydınlattı. Herkes meraklanmıştı. İzido Buge bir gecede kahraman oldu. Kalabalık, çabuk büyüyen bir hayranlıkla yeni gözdeleri hakkında en geniş bilgileri istedi. Muhabirler de oradaydı. Yansın dössayı lisesine baskın yapmak için atıldılar. Yatılı olmayan öğrencilerin ders çıkışına pusu kurdular. Buge isimli kişiyi yakından, uzaktan ilgilendiren her ne varsa öğrendiler. Onu Herlock Sholmes olarak çağıran arkadaşları arasında ününün keyfini çıkardığı öğrenildi. Muhakemesiyle, mantığıyla, ve gazetelerde okuduğu bilgilerden daha fazlasına sahip olmadan adaletin ondan çok sonra aydınlatabildiği karmaşık olayları defalarca çözmüştü. Yansın Lisesi'nde bu G'ye çetin sorular, çözülemez problemler sormak bir eğlence haline gelmişti. Ve onun kendinden ne kadar emin bir şekilde analiz yaptığı, hangi dahi hesaplarla en aydınlatılmaz karanlıkların ortasında ilerlediğini görmek herkesi büyülüyordu. Bakkal Jogges tutuklanmadan 10 gün önce meşhur şemsiyenin kullanılabileceği yeri göstermişti. Aynı şekilde baştan beri doğrulandığı üzere San Claude trajedisi söz konusu olduğunda mümkün olan tek katil bakkaldı. Ama en merak uyandıran şey bize öğrencileri arasında dolaşan ve onun tarafından imzalanan daktiloyla basılmış ve 10 örnek ihtiva eden kitap çıktı. Başlığı, Arsène Lupin ve Yöntemi. O neden bir klasik ve nasıl bu kadar orijinal oldu? Bu kitapçık İngiliz mizahıyla Fransız ironisi arasında bir çizgi çekiyordu. Lupin'in her macerasını derin bir şekilde inceleyen kitapçıkta meşhur hırsızın yöntemleri olağan dışı bir rahatlıkla anlatılıyordu. Çalışması ve davranış biçimleri, tamamen kendine has taktiği, gazetelerdeki mektupları, Savurduğu tehditler, hırsızlıkları, kısacası seçilen kurbanı pişirmek için kullanılan tüm araçlar gösteriliyordu ve kurbanı korkunç bir ruh haline sokarak ve kendine karşı neredeyse bir makine gibi davranmasını sağlayarak deyim yerindeyse kurbanın suçun kendi rızası olduğunu düşünmesi için her şeyin nasıl bir düzene oturtulduğu anlatılıyordu. Çok doğru bir eleştiri gibiydi bu. Son derece içe işleyen, canlı ve bazen saf dil bir ironiyle ve bazen de çok gaddarca bazı gülmecelerin geçtiği bu kitapta kalabalıkların sempatisi Lüpen'den bu bugeye kaydı ve ikisinin dahil olduğu bu savaşta genç Retoristien'in zaferi şimdiden ilan edildi. Ne olursa olsun hem Bay Fiyol hem de Paris savcısı ona böyle bir zafer şansı tanıdıkları için aynı nispette kıskanç gözüküyorlardı. Bir yandan Sir Harlington'ın kimliğini gerçekten saptayamıyorlardı. Lupe'nin çetesine dahil olduğunu kanıtlayan kesin bir delil tedarik edilemiyordu. Suç ortağı ya da değil inatla susuyordu. Ayrıca el yazısı incelendikten sonra ele geçirdikleri mektubu yazan kişinin o olduğunu doğrulamaya artık cüret bile edilmiyordu. Sırt çantasıyla, not defteriyle ve banknotlarla Grand Hotele inen Bay Sir Harlington vardı ve doğrulamanın mümkün olan tek şey buydu. Öte yandan Bay Fiyol'de bu Buge'nin kazandığı zaferin üstüne yatıyordu. Hiçbir adım atmıyordu. Suçun işlendiği günden bir önceki gün Matmazel Sanveko'nun bu sandığı şahsa dair sır perdesi varlığını koruyordu. Dört Rubens tablosunun çalınmasına yönelik belirsizlik de henüz çözülmemişti. Tablolara ne olmuştu? Onları gece yarısı taşıyan araba nereye gitmişti? Lunga'da, Yegville'de ve Yveto'da güzelgahın izlerine rastlanmıştı. Sen nehrini arabalı vapurla geçmiş olmalıydı. Soruşturma derinleştiği zaman adı geçen otomobilin bulunduğu ve dört tablonun vapur görevlileri fark etmeden arabaya yüklenemeyeceği kesinleşti. Araba büyük ihtimalle oydu ama dört Rubens tablosuna ne oldu sorusuna hala bir cevap bulunamamıştı. O kadar çok sorun vardı ki Bayfi ölün cevapsız bırakmaktan başka çaresi yoktu. Asları her gün harabelerdeki dikdörtgene aldıkları alanı araştırıyorlardı. Keşifleri neredeyse her gün yönetmeye geliyordu. Ama can çekişen lüpen’in sığınağını keşfetmek şöyle dursun. Bu genin görüşü eğer doğruysa tabii... Bu meseleyi aşmaya bile hazır görünmüyordu. Tekrar İzito Buge'ye dönülmesi doğaldı. Çünkü karanlıkları dağıtan tek kişi oydu. Onun yokluğunda işler daha zor ve daha içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Neden bu olayla ilgilenmiyordu ki? Bu noktada işi bitirmek için ufak bir gayret yeterli olurdu. Bu soru kendisine. Yansın Lisesi'ne Buge'nin babasının arkadaşı Begno Takma adıyla giren... Guan Journal muhabiri tarafından soruldu. Isido akıllıca yanıtladı. "Değerli beyefendi, dünyada sadece Lüpen yok. Sadece hırsız ve detektif hikayeleri yok. Bakaloria denilen bir gerçeklik de mevcut. Temmuz ayında sınavım var. Mayıs ayındayız ve başarısızlığa uğramak istemiyorum. Yoksa canım babama ne derim? Peki ya Arsen Lüpen'i adalete teslim ettiğinizde babanız ne diyecek?" Laf, her şey için zaman var, bir sonraki tatile artık. Pantekot tatilinden mi bahsediyorsunuz? Evet, 6 Haziran Cumartesi günü ilk trenle yola çıkacağım. Ve Cumartesi akşamı Arsenlüpen yakalanmış olacak. ge gülerek, pazara kadar zaman tanıyamaz mısınız? diye sordu. Lafın altında kalmayan muhabir daha ciddi bir ses tonuyla, neden bu kadar geç? diye sordu. Bu açıklanamaz güven dualı, daha iki gün bile olmuyordu. Ama şimdiden çok kuvvetliydi. Herkes kendini bu genç adama yakın hissediyordu. Ama aslında olaylar bu güveni belli bir noktaya kadar haklı çıkarıyordu. Hiç önemli değildi bu. İnanıyorlardı ya o yeterdi. Onun açısından hiçbir şey zor görünmüyordu. Bu geden olsa olsa öngörülü, sezgili, tecrübeli ve becerikli bir insandan umdukları kadarını bekliyorlardı. 6 Haziran Bu tarih bütün gazetelere basılmıştı. 6 Haziran'da i̇zitok diye ve hızlı trenine binecekti ve akşamına Arsene müfen yakalanmış olacaktı. Macera Perest'in son destekçileri bugün yarın kaçmazsa tabii diye muhalefet ediyordu. İmkansız bütün yollar tutuldu. Eğer yaralarına dayanamazsa o zaman diye ekliyorlardı destekçileri. Çünkü kahramanlarının yakalanmasındansa Ölmesini tercih ederlerdi. Buge hemen cevap verdi. Eğer Lüpen öldüyse bunu suç ortakları da öğreneceklerdir ve Lüpen'in intikamı alınacaktır. Ve 6 Haziran geldi çattı. Yarım düzine gazeteci Sallaza garında İzidoğ'un yolunu gözlüyordu. İçlerinden ikisi seyahatinde ona eşlik etmek istedi. Gazetecileri kendilerini tutmaları için yalvardı. Sonuç olarak yalnız gitti. Kompartımanı boştu. Çalışmaya adadığı bir dizi geceden sonra oldukça yorulmuştu ve çok geçmeden ağır bir uykuya daldı. Rüyasında trenin farklı istasyonlarda durduğu ve trene girip çıkan insanlar olduğu izlenimle kapıldı. Uyandığında yalnızdı. Hua'nın manzarasını görüyordu. Ama karşı koltuktaki dosyanın üzerinde gri kumaşa toplu iğneyle tutturulmuş büyük bir kağıt gördü. Notta şunlar yazıyordu. Herkes kendi işine baksın. Siz de kendi işinize bakın. Yoksa sizin için pek iyi olmaz. Şahane dedi ellerini ovuşturarak. Karşı cephede işler kötü gidiyor. Bu tehdit sözde şoförün tehdidi kadar aptalca. Ne bayağı. Açıkça görülüyor ki bunu yazan lüpen değil. Tren eski Normandiya şehrine çıkan tünele girdi. Kara vardığında İzido bacaklarının uyuşukluğunu gidermek için istasyonda iki üç tur attı kompartımanına dönmeye hazırlanırken bir çığlık kopardı. Kitapçıya yaklaşmış ve Huang gazetesinin özel baskısının ilk sayfasını dalgınca okumuştu. İlk satırlar onda ansızın bir korku uyandırdı. Son dakika. Diyepe'den aldığımız telefona göre suçlular dün akşam Amgameyi şatosuna girdiler. Matmazel Jevga'yı bağladılar. Ağzını tıkadılar ve Matmazel Sanvegon'u kaçırdılar. Şatonun 500 metre ötesinde kan izleri ve hemen yakınlarda kan lekeli bir eşarp bulundu. Genç kızın katledilme ihtimalinden korkmak için bütün sebepler mevcut. İzido Hbuge, diyepe'ye kadar hiç kımıldamadan durdu. İki büklüm bir vaziyette dirsekleri dizlerinde ve elleri yüzüne dayalı halde düşündü. Dieppe'ye varınca hemen bir araba kiraladı. Amgameye'yi sınırında korkunç haberi doğrulayan sorgu yargıcıyla buluştu. ''Başka bir şey bilmiyor musunuz?'' diye sordu Buge. ''Hiçbir şey. Ben de şimdi geldim.'' Bu sırada jandarma onbaşısı, bayfi öyle yaklaştı ve ona buruşmuş, kenarları yırtılmış, sararmış bir kağıt parçası uzattı. Eşarb'ın bulunduğu yerden fazla uzakta değildi. Bayfi Fiyol kağıdı inceledi. Sonra İzido Buge'ye uzatırken şöyle dedi. ''İşte araştırmalarımızda fazla yardımı dokunmayacak bir kağıt.'' İzido kağıdı evirip çevirdi. Sayılarla, noktalarla ve bazı işaretlerle ka kaplı kağıtta bulunan bir çizim vardı. Ceset Bay işleri akşam altıya doğru bitmişti. Zabıt katibi Bay Bigado duyla birlikte onu D.P.'ye geri götürecek arabayı bekliyordu. Rahatsız ve tedirgin bir hali vardı. Tam iki kez şöyle sordu. Genç bu geyi gördünüz mü? İnanın ki görmedim sayın yargıç. Hangi cehennemde acaba bütün gün görmedik? Ansızın aklına bir şey geldi. Cüzdanını bir duya emanet etti ve şatonun oraya harabelere doğru koştu. İzito büyük kemerin yakınındaki uzun çam iğneleriyle kaplı zemine yüzük koyun yatmış ve bir kolunu da kafasının altına koymuştu. Bu haliyle uykulu gözüküyordu. ''Ne bu şimdi? Size ne oluyor genç adam? Uyuyor musunuz?'' ''Uyumuyorum, düşünüyorum.'' Düşünmek gayet iyidir. Önce görmek gerekir. Olayları incelemek, kanıtları aramak, işaret noktalarını sabitlemek. Ancak hemen sonrasında parçaları akıl yürüterek birleştirmek gerekir ki hakikat ortaya çıksın. Evet bunu biliyorum. Bu alışılmış yöntem. Şüphesiz ki en iyi olanı. Ama benim başka bir yöntemim var. Önce düşünüyorum. Her şeyden önce vakaya dair genel bir fikir edinmeye çabalıyorum. Sonra bu genel fikre uygun, makul ve mantıklı bir hipotez kuruyorum. Ardından da sadece olayların hipotezime uyup uymadığına bakıyorum. Komik bir yöntem, ayrıca son derece karmaşık. Sağlam bir yöntem Bay Fiyol, sizinkinin aksine. Hadi canım, olgu olgudur. Karşımızda sıradan bir hasım varsa evet. Ama bu hasımda biraz olsun kurnazlık varsa olaylar onun istediği şekilde gelişir. Böyle bir hasım... Soruşturmamızın üzerine inşa ettiğiniz meşhur kanıtları istediği gibi hazırlamakta özgür. Görüyorsunuz ya, mesele Lüpen gibi bir adamsa, kanıtlarla hareket etmek sizi saçmalıklara ve hata yapmaya sevk edebilir. Sholm's bile düştü bu tuzağa. Ersen Lüpen öldü. Belki ama çetesi hala hayatta. Böyle bir ustanın öğrencileri de mutlaka usta olmalı. Bay Fiyol, kolunu tuttu. Onu kendine çekerek şöyle dedi. Lafı güzaf genç adam. İşte mühim olan şudur. İyi dinleyiniz. Ganimart halihazırda hazırda Paris'te. Birkaç gün içinde dönecek. Öte yandan Cevga kontu, Herlock scholmse telgraf çekti. Önümüzdeki hafta geleceğine ve bizimle işbirliği yapacağına söz verdi. Genç adam bu iki meşhur adama buraya geldikleri zaman çok özür dileriz beyler. Ama daha fazla bekleyemedik, görev tamamlanmıştır dediğimizde sizce de zafer kazanmış olmayacak mıyız? Bay Fiyol güçsüzlüğünü bu kadar iyi anlatamazdı. Buge kahkasını bastırdı ve oltaya gelmiş gibi davranarak cevap verdi. Sayın sorgu yargıcı, itiraf etmem gerekir ki soruşturmanıza katılmadıysam, bu bana bulguları anlatma lütfunu göstereceğinize inancımın tam olmasındandır. Söyleyin bakalım, ne biliyorsunuz? Eh peki madem. Dün gece saat on birde onbaşı Kuvilyon şatonöbeti verdiği üç jandarmaya küçük bir not gönderiyor. Ve onları derhal küvile, yani kendi bulunduğu yere çağırıyor. Hemen ata biniyorlar. Ve geldikleri vakit... Oyuna geldiklerini anlıyorlar. Emir sahteydi ve bu noktada amgameye dönmekten başka yapacakları bir şey yoktu. Evet yaptıkları buydu. Onbaşının emriyle. Ama geri dönmeleri bir buçuk saati bulmuştu. Bu esnada da suç çoktan işlenmişti. Hangi şartlar altında? Çok basit şartlar altında. Çiftlikten alınan bir el merdiveni şatonun ikinci katına dayanmış. Bir karo kırılmış, bir pencere açılmış. İki adam loş ışıklı bir fenerle Matmazel Jevgan'ın odasına girmiş. Genç kadın daha yardım çağırmaya vakit bulamadan ağzı bağlanmış. Sonra kızı iple bağlayarak çok yavaş bir şekilde... Matmazar Sanvego'nun uyuduğu odanın kapısını açmışlar. Matmazar Jevga önce kısık bir homurtu duymuş, sonra çırpınan bir silüetin gürültüsünü. Bir dakika sonra kuzeninin aynı şekilde bağlanmış ve ağzı tıkanmış vaziyette iki adam tarafından taşındığını görmüş. Önünden geçip pencereden kaçmışlar. Helak olan Matmazar Jevga korkudan bayılmış. Ya köpekler? Bay Jevga iki bekçi köpeği almamış mıydı? Onları ölü bulduk zehirlemişler. Kim zehirlemiş? Hani kimse yaklaşamıyordu onlara? Meçhul. iki adam hiçbir engeler rastlamadan harabeleri geçmiş ve şu meşhur küçük kapıdan çıkmışlar. Eski taş ocaklarının çevresinden dolaşarak koruluğu geçmişler. Şatonun sadece 500 metre ötesinde büyük meşe isimli ağacın altında durmuşlar ve infaz planlarını da tam olarak orada gerçekleştirmişler. Matmazeli öldürme niyetiyle geldilerse neden yatak odasında öldürmediler? Bilmiyorum. Belki bir aksilik çıktı ve şatodan ayrılmak zorunda kaldılar. Belki de genç kadın iplerden kurtulmayı başardı. İlaveten bulunan eşarbı bileklerini bağlamak için kullandıklarını düşünüyorum. Her halükarda kadını büyük meşenin altında öldürdüler. Topladığım kanıtlar reddedilemez. O zaman ceset nerede? Ceset bulunamadı ama bu çok da şaşılacak bir durum değil. İzler beni Vagonjville Kilisesi'ne götürdü. Falezin zirvesinde eski bir mezar vardır. Orada bir uçurum var. Yüz metreden daha yüksek bir uçurum. Altında da kayalıklar ve deniz. Güçlü bir gelgit bir ya da iki gün içinde cesedi kumsala taşıyacaktır. Kesinlikle her şey oldukça basit. Evet oldukça basit ve bundan rahatsızlık duymuyorum. Lupin öldü. Suç ortakları bunu öğrendi ve tıpkı gönderdikleri notta da okuduğumuz gibi intikam almak için Matmazel Sanvegon'u öldürdüler. Bunlar kanıt dahi gerektirmeyen olgular. Peki ya Lüpen? Ne olmuş Lüpen'e? Evet, Lüpen'e ne oldu? Büyük ihtimalle suç ortakları genç kadını götürdükleri zaman Lüpen'in cesedini de yanlarına aldılar. Ama bununla ilgili bir kanıta sahip miyiz? Hayır. Ne harabelerde kaldığına, ne ölümüne... Ne de yaşadığına dair bir kanıt var. Hepsi de adeta bir sır perdesi kıymetli Buge. Matmazar Raimondo'nun cinayetiyle hiçbir şey sona ermedi. Tam tersine iyice düğüm oldu. Amgameyi Yishatosunda iki aydır neler oluyor? Eğer bu bilmeceyi çözemezsek şu adamlar gelecek ve biz de tası tarağı toplayacağız. Hangi gün gelecekler? Çarşamba belki salı. Buge hesap yapıyormuş gibi şöyle dedi. Sayın sorgu yargıcı. Bugün cumartesi. Pazartesi akşamı okula dönmek zorundayım. Çok güzel. Pazartesi sabahı saat onda burada olmak isterseniz olayı çözmeye çalışacağım. Gerçekten mi Bay Buge? Buna inanıyor musunuz? Emin misiniz? En azından öyle umuyorum. Peki şimdi nereye gidiyorsunuz? Ayırdına vardığım olayların genel fikrime uyup uymadığını keşfetmeye. Ya uymuyorlarsa? O halde sayın sorgu yargıcı. Sorun bende değil, olaylarda olacak, dedi Buge gülerek. Neyse, o zaman ben de daha uygun başka kanıtlar ararım. Pazartesi görüşmek üzere, tamam mı? Pazartesi görüşmek üzere. Birkaç dakika sonra İzido, Konjevga'dan ödün çaldığı bisikletle Yegville-Kudübe-Kanku yolunda ilerlerken, Bayfiöl'de Fiyol Dieppe'ye doğru yol alıyordu. Genç adam net bir kanıya varmadan önce, Özellikle bir konuda çok hevesliydi. Çünkü bu konu ona göre düşmanının en zayıf noktasıydı. Dört Rubens tablosu kadar büyük hiçbir şey bir anda ortadan kaybolmazdı. Mutlaka bir yerlerde olmalıydı. Onları bulmak şimdilik imkansız olsa da en azından nasıl kayboldukları keşfedilebilirdi belki. Bu genin hipotezi şuydu. Dört tablo bir otomobille götürülmüştü. Ama Kudübek'e gelmeden önce başka bir otomobile aktarılmışlardı ki bu otomobilde Sen Nehri'ni Kudubek'in yukarısından veya aşağısından geçmişti. Aşağıdan kalkan ilk vapur kilböftü. Sık sefer yapıyordu ama tehlikeliydi. Yukarıda ise Lamellage vapuru vardı. Issız bir kasabada her türlü iletişimden uzakta. İzido, gece yarısına doğru Lamellage çevresini kaplayan 18 fersahlık alanı araştırdı. Deniz kıyısındaki bir hanın kapısını çaldı. Geceyi orada geçirdi ve sabah olunca vapurdaki tayfayı sorgulamaya başladı. Yolcu biletlerini kontrol etti. 23 Nisan perşembe günü geçen tek bir araba yoktu. Peki ya at arabası diye sordu Buge. Bir kanı ya da bir yük arabası da mı yoktu? Hayır. İzito o sabah telaştan yerinde duramadı. Tam Kilböfe doğru yola çıkacaktı ki, kaldığı handa çalışan çocuk yanına geldi ve şöyle dedi. O sabah 13 üç gün görevimden dönmüştüm. Bir Kağan'ı gördüm ama vapurla geçmedi. Nasıl yani? Geçmedi işte. Yükünü bir yük gemisine ya da Mavna'ya boşalttı. Söyledikleri gibi kıyıya bağlanmıştı. Peki bu Kağan'ı kime aitti? İşte onu görür görmez tanıdım. Arabacı Vatinal Usta'ya aitti. Nerede oturuyor? Lüvetta isimli bir köyde. Buge haritasına baktı. Bu köy Yvetto-Gudübek yolu kavşağındaydı ve ormandan geçen dolambaçlı bu küçük yol mallage'ye kadar gidiyordu. Isito akşam 6'dan önce Vatinal ustayı kulübesinde bulmayı başardı. Gardını asla düşürmeyen, yabancılardan her daim kaçınan ama bir parça altının ve birkaç kadehin cazibesine kapılmadan edemeyen Yaşlı ve kurnaz Normandiyalılardan biriydi. Evet bayım, o sabah saat beşte otomobildeki adamlar benimle kavşakta buluşmak istediler. Dört büyük makine getirmişlerdi. Epey yüksek makineler. Biri bana yardım etti. O şeyi Malna'ya kadar taşıdık. Onları önceden tanıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Elbette tanıyorum. Onlar için tam altı kez çalıştım. İzito ürperdi. Altı kez mi? Ne zamandan beri? O güne kadar her gün, tanrım. Ama o zaman başka makineler vardı. Büyük taş parçaları ya da daha küçükleri, her biri biraz uzundu ve paketlenmişti. Adeta kutsal ekmek gibi taşıyorlardı onları. Ah, ama onlara dokunmamalıydım. Neyiniz var bayım, Ben beyaz oldunuz. Yok bir şey, sıcaktan olsa gerek. Buge oradan sendeleyerek çıktı. Beklenmedik keşfenin neşesiyle iyice sersemlemişti. Tamamen huzurlu bir şekilde geri döndü. Akşam Vagonjvil köyünde kaldı. Ertesi gün belediyede bir ilkokul öğretmeniyle bir saat geçirdi ve şatoya geri döndü. Kendisini bir mektup bekliyordu. Bay Jevga kontu vasıtasıyla. Şu satırları içeriyordu. İkinci uyarı. Sus. Yoksa... Hadi bakalım, diye söylendi. Şahsi güvenliğim için bazı önlemler almam gerekecek. Söyledikleri gibi, yoksa... Saat dokuz olmuştu. Harabelerin arasında gezindi. Sonra kemerin yakınına uzandı ve gözlerini kapadı. Oh ne ala! Sevgili genç adam, gezinizden memnun kaldınız mı? Bu tam saatinde gelen Bay Fiyo öldü. Evet memnun kaldım sayın sorgu yargıcı. Bu ne demek oluyor? Demek oluyor ki sözümü tutmaya hazırım ben. Üstelik beni biraz olsun engelleyen bir mektuba rağmen. Mektubu Bay Fiyo uzattı. Öf! Saçma sapan hikayeler! diye haykırdı. Umarım sizi engellemez bu. Size bildiğimi söylemekten mi? Hayır sayın sorgu yargıcı. Söz verdim bir kere ve sözümü tutacağım. 10 dakikadan kısa bir süre içinde gerçeğin bir kısmını öğreneceğiz. Bir kısmını mı? Evet, bence Lüpe'nin saklandığı yer konusunda her şey gayet açık. Ama devamını göreceğiz. Bay Buki, sizden duyduğum hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Peki nasıl öğrendiniz? Ah, her şeyi doğal yollarla öğrendim. Sir Harlington'ın Bay Etienne de Woodge'ye e bir başka değişle Lüpen'e yazdığı mektupta. Ele geçirilen şu mektup mu? Evet, dikkatimi çeken bir cümle var. Geri kalanı eklersiniz. Tabii eğer başarabilirseniz ki bundan büyük kuşku duyuyorum. Evet, hatırlıyorum. Kalanı ne demek oluyor? Bir sanat eseri mi yoksa merak mı? Şatoda Rubens tablolarından ve duvar halılarından daha değerli başka bir şey yok. Mücevherler sayıca az, ayrıca çok da değerli oldukları söylenemez. O zaman ne olabilir? Öte yandan, Lüpen gibi olağanüstü bir beceriye sahip insanların açıkça teklif edilmiş olan kısmı göndermeyi başaramaması kabul edilebilir bir durum mu? Zor bir girişim. Muhtemel, istisnai ama mümkün. Üstelik Lüpen istediği için de kesin. Ama başarısız oldu, hiçbir şey kaybolmadı. Başarısız olmadı, bir şey kayboldu. Evet Rubens tabloları ama... Rubens tabloları ve başka bir şey daha. Tıpkı Rubens tabloları gibi benzeriyle değiştirilen başka bir şey daha var. Çok daha olağanüstü, çok daha nadir bulunabilen ve Rubens tablolarına kıyasla çok daha değerli bir şey. Hadi söyleyin artık bana eziyet çektirdiğiniz yeter. İki adam birlikte harabelere doğru yürüdüler ve küçük kapıya vardılar. Şapel düğünün arkasında yürümeye devam ettiler. Bug'e durdu. Bilmek istediğinize emin misiniz Sayın sorgu yarkıcı. ''Evet, istiyorum.'' Bu genin elinde bir değnek vardı. Sağlam ve boğumlu bir değnek. Ani bir hareketle değneği Şapel'in kapısını süsleyen heykelciklerden birine vurarak parçaladı. ''Siz delisiniz!'' diye bağırdı Bay Fiyol, heykelciğin parçalarına doğru koşarak. ''Delisiniz, bu yaşlı Aziz şahaneydi.'' ''Şahane!'' diye söylendi İzidok. Bir sarsındıyla... Bakire Meryem'i yere atarken. Bayfiöl onu elinden kavradı. Genç adam bunu yapmanıza izin vermeyeceğim. Bir müneccim heykeli daha havaya uçtu. Ardından da çocuk İsa ile birlikte yuvası. Bir kez daha vurursan ateş ederim. Jevga Kontucuk'a gelmişti ve silahlıydı. Buge kahkahayı patlattı. O zaman hiç durmayın Bay Kont. Bana gibi ateş edin. Bakın bu saf adam başını ellerinin arasında taşıyor. Vaftizci Yahya yere düştü. ''Ah!'' diye bağırdı Kont silahını doğrulturken. ''Dine ne büyük bir saygısızlık! Bu başyapıtlara!'' ''Sahte Bay Kont!'' ''Ne? Siz ne diyorsunuz?'' diye gürledi Bay Fiyol. Kontun silahını elinden alırken. ''Sahte işte! Mukavva bu! Ah, bu bu nasıl mümkün olabilir? Üfürükten! Boş! Sahte!'' Kont eğildi ve bir heykelcik parçasını aldı. ''İyi bakın Bay Kont!'' Alçıdan bu, cilalı alçıdan, küflü, eski bir taş gibi yosun tutmuş. Ama alçıdan, alçı kalıplarından. İşte bu şaheserden geriye kalanlar, işte birkaç günde yaptıkları. Rubens tablolarını kopyalayan Sir Shapena bunları bir sene önce yaptı. O anda Bay ölün kolunu tuttu. Ne düşünüyorsunuz sayın sorgu yargıcı? Güzel mi, büyük mü, dev gibi mi? Şaper resmen soyulmuş. Kotik şapel taşlarına kadar toplanmış. Hepsi heykelciklerinin tamamı esir alınmış. Ve yalancı mermerden yontulan bu saftirik azizlerle değiştirilmiş. Kıyas kabul etmez bir dönemin en şahane örneklerinden birine el konulmuş. Şapel düğü çalınmış. Müthiş değil mi? Ah sayın sorgu argıcı bu adam ne büyük bir dahi. Kendinizi yıpratıyorsunuz bay Buge. Böyle adamlar söz konusu olunca bayım. İnsan kendini asla çok fazla yıpratamaz. Ortalama üstü her şaheser duyduğumuz hayranlığa değer. Bu her şeyin üzerinde bir olay. Bu hırsızlık sanatında açılan bir çığır. Bu işte bir güç, bir iktidar, bir ustalık var. Küstahlığı da titretiyor beni. Ölmesi yazık olmuş, diye sırıttı Fiyol. Yoksa Notre Dame'ın kulelerini bile çalardı. İzido omuz silkti Gülmeyin bayım. Ölü dahi olsa altüst olmaya devam ediyorsunuz. Öyle demek istemedim Bay Bouge. İtiraf etmeliyim ki kendimi onu görmeye hazırlıyorum ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Tabii suç ortakları cesedini ortadan kaldırmadıysa. Bilhassa dedi Kont Şevga. Düşünsenize hem de benim zavallı yeğenim tarafından yaralandı. Tabii Bay Kont diye onayladı Bouge. Matmazel Sandvigo'nun attığı kurşunla harabelere düşen de Matmazel'in ayağa kalkarken gördüğü de bir kez daha düştüğü yerden son kez ayağa kalkmak için büyük kemere doğru emekleyen de oydu. Ayrıca açıklamasını en kısa zamanda yapacağım bir mucize tarafından ona mezar olan bu taş sığınağa gelen de Lüpen'in ta kendisiydi. Bu gedeyne ile şapelin eşiğine vurdu. ''Hı ne?'' diye bağırdı Bay Fiyol. ''Şaşkınlıkla mezar mı buna inanıyor musunuz?'' Evet, o burada, diye tekrarladı. Ama araştırdık. Başarılı bir şekilde araştırmadınız. Burada bir saklanma yeri yok, diye itiraz etti Kontşevga. Şapeli avcumun içi gibi biliyorum. Evet, var Bay Kont, bir tane var. Vagonjvil Belediyesi'ne gidin. Amgameyi'nin eski bölge kilisesinde bulunan tüm belgeler orada toplanmış. 18. yüzyıl tarihli bu belgelerden, Şapelin altında bir yeraltı mezarı olduğunu öğreneceksiniz. Ama Lüpen bu ayrıntıyı nasıl bilebilir ki diye sordu Bay Fjol. Gayet basit şapeli soymak için yaptığı çalışmalar sayesinde. Göreceğiz bakalım Bay Buge ama bence abartıyorsunuz. Bütün şapeli soymuş olamaz. Bakın buraya konan taşlardan hiçbirine dokunulmamış. Kesinlikle kalıbını çıkardı ve sadece sanatsal değeri olanları aldı işlenmiş taşları, heykelleri, heykelcikleri, bu küçük sütunların hazinesini ve içeri oyulmuş donozları. Zeminle ve binayla ilgilenmedi bile. Temel yapı duruyor. Sonuç olarak Bay Buge Lüpen yeraltı mezarına kadar girmiş olamaz. Bay Kont hizmetlilerden birini çağırdı. Şapelin anahtarıyla ger geri geldi, kapıyı açtı. Üç adam içeri girdiler. Kısa bir incelemeden sonra Buge konuşmasını sürdürdü. Döşeme taşlarına tabiatıyla saygı gösterilmiş. Ama mihrabın sadece bir kalıp olduğunu farkına varmak kolay. Ayrıca genelde yeraltı mezarlarına inen merdiven mihrabın önüne açılır ve altından geçer. Bundan ne sonuç çıkarıyorsunuz? Lupen yeraltı mezarını burada inceleme yaparken keşfetti. Buge, Kont'un getirdiği bir kazma yardımıyla mihraba saldırdı. Alçı parçaları sağa sola savruldu. Vay canına! diye mırıldandı Bay Fjol. Öğrenmek için can atıyorum. Ben de, dedi Buge, suratı duyduğu kaygı dolayısıyla ben beyaz olmuştu. Garbelerini hızlandırdı. Buraya kadar hiçbir engelle karşılaşmayan kazması ansızın daha sert bir şeye çarptı ve geri tepti. Kazma taş yığınına çarptıktan sonra toprak kayması gibi bir gürültü işitildi ve mihraptan geriye kalan boşluğun içinde yok oldu. Buge eğildi, bir kibrit yaktı ve karanlığa doğru tuttu. Merdiven tahmin ettiğimden de geriden başlıyor. Neredeyse girişteki taşların altından son basamakları görüyorum. Derin mi? Üç ya da dört metre kadar. Basamaklar çok yüksek ve bazıları eksik. Hiç gerçekçi değil, dedi Bay Fior. Bir bakalım. Üç jandarma kısa süreliğine ortadan kayboluyor. O sırada Matmazasam ve Gon çıkı kaçırılıyor ve bu esnada suçlular cesedi bu mağaradan çıkaracak zamanı buluyorlar. Hiç gerçekçi değil. Ayrıca neden yapsınlar ki? Hayır, bence hala orada. Bir hizmetli onlara bir el merdiveni getirdi. Buge merdiveni el yordamıyla harabelerin içine, düşen molozların arasına yasladı. Sonra merdivenin dik kısmını var gücüyle tuttu. İnmek ister misiniz Bay Fior? Sorgu yargıcı bir mum yardımıyla tehlikeye atıldı. Kontu arkasından. Sıra ona gelince Buge ilk basamağa ayağını koydu. 18 basamak olduğunu çabucak hesapladığı sırada gözleri de mum parıltısının ağır karanlıklarla güreştiği yeraltı mezarını inceliyordu. Ama aşağıda keskin ve iğrenç bir koku geldi burnuna. Çürük gibi bir şey kokuyordu. Şu yakanızı bırakmayan türden kokular olur ya, işte onlardan. Öf, bu koku burnunuzun direğini sızlatır. Birdenbire titreyen bir el omzunu kavradı. Ne oldu ne var? Buge diye kekeledi Bay Fiyol. Konuşamıyordu, dehşete düşmüştü. Sayın sorgu yargıcı kendinize gelin. Buge, orada. Ne? Evet, mihraptan kopan büyük taşın altında bir şey vardı. Taşı ittim, dokundum. Ah, bunu asla unutmayacağım. Nerede? Bu tarafta. Kokuyu alıyor musunuz? Buyurun bakın. Mumu kaptığı gibi yerdeki şeklin üzerine tuttu. Ah, diye ünledi korkuyla. Üç adam hızla eğildiler. Yarı çıplak, incecik ve korkunç ceset yerde yatıyordu. Yumuşak bal mamut onların da biten, yırtık pırtık kıyafetlerin içinden yer yer görünüyordu. Ama en korkuncu da cesedin kafasıydı. Genç adama dehşetengiz bir çığlık kopartan bu kafa az önce bir taşla ezilmişti. Şekilsiz, ayırt edilemez ve mide bulandırıcı bir kütle gibiydi. Adamlar gözleri karanlığa alıştığı vakit tüm bedenin korkunç bir şekilde paramparça olduğunu gördüler. Buge, dört uzun adamla merdiveni açtı ve aydınlığa çıktı. Rahatlamış gözüküyordu. Bay Fiyol, onu tekrar yüzük oyun yatar halde buldu. Ama ellerini yüzüne yapıştırmıştı. Ona dedi ki, ''Sizi tebrik ederim Buge. Adamın gizlendiği yeri keşfetmenizin yanı sıra varsayımlarınızı doğruladığım iki nokta var.'' Öncelikle Matmazel vegon'un vurduğu adam en başından beri söylediğimiz gibi, Arsen Lupin'di. Aynı şekilde Etienne de Wudge adıyla Paris'te yaşıyordu. Çamaşırlarında E ve baş harfleri vardı. Sanırım kanıtlar yeterli, öyle değil mi? Isidoh kıpırdamadan duruyordu. Bay Kont incelemeyi yapacak olan doktor Joey'i aramaya çıktı. Bana göre en az sekiz gün önce ölmüş. Cesedin çürüme durumuna göre. Dinliyor musunuz? Evet evet dinliyorum. Söylediğim mutlak kanıtlarla destekleniyor. Mesela Bay Fiyol en aşikar dikkat belirtilerini gözden kaçırarak ispatına devam ederken Kont'un dönüşüyle monoloğunu kesti. Kont iki mektupla geliyordu. Biri Herlock Johnson yarın geleceğini bildiriyordu. Ne harika diye haykırdı Bay Fiyol. Tamamen neşeliydi. Müfettiş Ganimart da geliyor. Muazzam olacak. Diğer mektup sizin için sayın sorgu yargıcı dedi Kont. Durum giderek güzelleşiyor, dedi Bay Fiyol, mektubu okuduktan sonra. Bu beylere yapacak pek bir şey kalmadı. Buge, Dieppe'den aldığım haberlere göre karides balıkçıları bu sabah kayalıkların üzerinde genç bir kadın cesedi bulmuşlar. Buge sıçradı. Ne diyorsunuz, ceset mi? Genç bir kadına aitmiş, korkunç bir şekilde paramparça olmuş. Sağ kolunda şişmiş derinin üzerinde çok zarif taşlarla süslenmiş bir bilezik olmasaydı kimliğini tespit etmek mümkün olmayacaktı. Matmazer da sağ kolunda altın bir bilezik taşıyormuş. Bu durumda ceset sizin talihsiz yeğeninize ait olmalı Bay Kond. Genç kız akıntıyla oraya kadar sürüklenmiş olmalı. Ne düşünüyorsunuz bug'e? Hiçbir şey, hiçbir şey. Veya neredeyse evet, her şey yerine oturuyor. Gördüğünüz gibi artık bir kanıt sunmam gerekmiyor. Tek tek bütün olaylar, en çelişkili, hatta en şaşırtıcıları bile başından beri tahayyül ettiğim hipotezi destekliyor. Anlamadım. Birazdan anlayacaksınız. Hatırlarsanız size bütün gerçeği anlatacağıma dair söz verdim. Ama bana öyle geliyor ki, biraz sabır, buraya kadar benden dolayı bir şikayetiniz olmadı. Hava güzel, gezin, şatoda öğle yemeği yiyin. Pipo için. Saat dörde veya beşe doğru dönmüş olurum. Okuluma gelince pek yazık olacak ama gece trenine bineceğim. Şatonun arkasındaki ek binalara vardılar. Buge bisikletine atladı ve uzaklaştı. Dieppe'de La Vigie gazetesinin bürosunda durdu. Orada son iki haftanın gazetelerine baktı. Sonra Envegmü kasabasına gitmek üzere yola koyuldu. On kilometre uzaklıktaydı. Envegmü mü’de belediye başkanıyla, rahiple ve bekçiyle görüştü. Kilisenin saati üçü vurdu. Soruşturması bitmişti. Neşeli neşeli şarkı söyleyerek geri döndü. Bacakları ard ritmik hareketlerle hareket ediyor ve iki pedala sertçe bastırıyordu. Göğsü de denizden esen temiz havaya doğru genişçe açılmıştı. Ara sıra hedefini ve mutlu çabalarını düşününce gökyüzüne doğru zafer çığlıkları atıyordu. Ankami iyi gözüktü. Şatoya inen yolda son hızla ilerledi. Yol kenarına dörtlü gruplar halinde dizilmiş asırlık ağaçlar sanki onu karşılamaya gelmiş gibiydi ve o ilerledikçe arkasında kayboluyordu. Ansızın bir çığlık atı verdi. Son anda bir ağaçtan ötekine enine doğru gerilmiş bir ip görmüştü. İpe çarpan bisikleti aniden durdu. Görülmemiş bir şiddetle ileri fırlamıştı. Bir tesadüf. Hem de mucizevi bir tesadüf çakıl yağınlarına düşmemesini sağlamıştı. Şayet çakıllara düşseydi kafası yarılmış olurdu. Birkaç saniye sersemledi. Sonra tamamen yara bere içinde ve dizlerinin derisi soyulmuş halde etrafı inceledi. Sağ tarafta küçük bir koruluk vardı. Saldırgan hiç şüphesiz ki oradan kaçmıştı. Bu ipi çözdü. Soldaki ağaçta Sicimle bağlanmış bir kağıt vardı. Katlı kağıdı açtı ve okudu. Üçüncü ve son uyarı. Şatoya döndüğünde hizmetlilere bir takım sorular sordu. Ve zemin katta sağ kanadın dibinde bulunan bir odada bekleyen Bay Fiyol'ün yanına gitti. Çalışmalarını bu odadan yürütmeyi alışkanlık edinmiş sorgu yargıcı kağıda bir şeyler karalıyordu. Zabıt katibi de tam karşısında oturuyordu. Zabıt ka katibine çıkması için işaret etti. ''Ne buldunuz Bay Büyge? Elleriniz kan içinde.'' dedi yargıç. ''Bu daha hiçbir şey.'' dedi genç adam. Bisikletimin önüne gerilen bir ipin sebep olduğu basit bir kaza. Bakın bakalım bu ip şatonun malı mı değil mi? Yirmi dakikadan az bir süre evvel çamaşırhaneden çıkan çamaşırları kurutmaya yarıyordu. Fakat bu mümkün mü? Bayım, burada dahi izleniyorum. Bu mekanın orta yerinde bulunan biri tarafından... Bu kişi beni görüyor, beni duyuyor ve eylemlerimi dakika dakika izleyerek sezgilerimi anlıyor. Böyle mi düşünüyorsunuz? Bundan eminim. Bunu öğrenmek sizin işiniz ve bu konuda zahmet çekmeyeceksiniz. Ama meseleyi bitirmek ve size söz verdiğim açıklamaları da yapmak istiyorum. Bu süreçte düşmanlarımızın sandığından daha hızlı ilerledim ve zorbalıkla hareket edeceklerine ikna oldum. Etrafındaki çember daralıyor. Tehlike yaklaşıyor. Bunu şimdiden hissedebiliyorum. Göreceğiz bu G. Neyse, er ya da geç anlayacaksınız nasıl olsa. Şimdilik acele etmeliyiz. Öncelikle bir noktayı hemen açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ben yokken onbaşı Küvilyon'un bulduğu ve size verdiği belge hakkında birine bir şey söylediniz mi? Kesinlikle hayır. Bu konunun önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hem de nasıl? Bu sahip olduğum bir fikir. İtiraf etmeliyim ki hiçbir kanıta dayanmayan bir fikir. Çünkü bu noktaya kadar belgeyi deşifre etmeyi başarabildiğim söylenemez. Ayrıca bundan size bahsediyorum ki bu konuya artık dönmek zorunda kalmayalım diye. Buge elini Bay eline bastırdı ve alçak bir sesle ''Susun, dışarıda bizi dinliyorlar.'' dedi. Çakıllar çatırladı. Buge pencereye doğru koştu ve eğildi. ''Getmişler ama çiçekler ezilmiş.'' İzleri kolaylıkla açığa çıkartacağız. Pencereyi kapadı ve tekrar oturdu. Görüyorsunuz sayın sorgu yargıcı. Düşman önlem dahi almıyor. Artık zaman daralıyor. Bunu o da hissediyor. Acele edelim ve hakkında konuşmamı istemedikleri şeyi konuşalım. Katlanmış belgeyi açmadan masaya koydu. Her şeyden önce bir gözlemle başlayalım. Kâğıtta noktaların dışında neredeyse sadece sayılar var. İlk üç satırda ve beşinci satırda beşten büyük bir sayı yok. Asıl uğraşmamız gerekenler bu satırlar. Çünkü dördüncü satırın tamamen farklı bir yapısı var gibi. O halde her bir sayının beş ünlüden birini temsil ettiğini varsayabiliriz. Üstelik alfabetik sırada. Sonucu not edelim. Ayrı bir kağıda sonucu yazdı. Sonra devam etti. Gördüğünüz gibi bu bize büyük bir fikir vermiyor. Şifre aslında çok kolay. Çünkü ünlüleri sayılarla ve ünsüzleri de noktalarla değiştirmişler. Ama bir yandan da imkansız değilse de çok zor. Çünkü bu problem karmaşık hale getirilmemiş. Ama epey muğlak olduğu kesin. Çözmeyi deneyelim. İkinci satır iki kısma bölünmüş. İkinci kısmında da bir kelimeye denk geldiği belli. Şimdi aralardaki noktaları ünsüzlerle değiştirirsek, birkaç denemeden sonra ünlülere mantıken uygun olabilecek Sessiz harflerin tek bir kelime oluşturabileceği sonucuna varıyoruz. Matmazeller. Bu durumda Matmazel cevga ve Matmazel San gondan bahsediyor olsa gerek. Kesinlikle öyle. Başka bir şey görebiliyor musunuz? Görüyorum. Aynı şekilde son satırın ortasında da bir boşluk olduğunu fark ettim. Aynı işlemi satırın ilk kısmına uyguladığımda ortaya şu çıkıyor. Bu kısmı çözdükten sonra kaçınılmaz olarak... İğne kelimesini elde ediyorum. Gerçekten de öyle. Son kelimede üç ünlü ve üç ünsüz harfim var. Bütün harfleri birbiri ardına deniyorum ve bu prensiple hareket ederek ilk iki harfin ünsüz olduğu sonucuna varıyorum. Ve konumuza yalnızca dört kelimenin uygun olabileceğini saptıyorum. Irmak, kanıt, ağlamak ve oyuk. İğne kelimesiyle olası hiçbir ilişkisi bulunmayan ilk üç sözcüğü eliyorum ve oyuk sözcüğünü cebe atıyorum. Böylece son satır oyuk iğne oluyor. Çözümünüzün doğru olabileceğini kabul ediyorum. Ama bu kelimeyle nasıl bir ilerleme kaydederiz? Hiçbir ilerleme kaydedemeyiz, dedi Bughe, düşünceli bir ses tonuyla. Şimdilik hiçbir ilerleme. Sonrasına bakacağız. Bir fikrim var. Bu iki kelimenin kafa karıştırıcı eşleşmesinde birçok şey saklı. Beni uğraştıran daha ziyade belgenin maddesi, kullandıkları kağıt. Bu tarzda granit parşömenler hala üretiliyor mu? Fil renginde böylesine kağıtlar, bu buruşukluklar, dört buruşukluğun aşınması, vedahası, bu kırmızı balmumu izleri. Buyurun bakın, arka kısmında. Buge tam o sırada sustu. Zabıt katibi Bigeddu kapıyı açtı ve başsavcının geldiğini bildirdi. Bay Fiyol ayağa kalktı. Başsavcı aşağıda mı? Hayır sayın sorgu yargıcı. Başsavcı arabasından inmedi. Buradan geçiyormuş. Sizden parmaklıkların önünde ona katılmanızı rica ediyor. Size söyleyecekleri var. Garip diye mırıldandı Bay Fiyol. Neyse göreceğiz. Buge kusura bakmayın. Gidiyorum ama birazdan geri geleceğim. Bay uzaklaşan ayak sesleri duyuldu. Sonra zabıt katibi kapıyı kapattı. Anahtarı çevirdi ve cebine koydu. Nasıl yani diye bağırdı Buge. Büsbütün şaşırmıştı. ''Ne yapıyorsunuz siz? Bizi neden buraya kilitlediniz? Daha rahat konuşmayalım mı yani?'' diye cevapladı Bige Buge komşu odaya açılan öbür kapıya doğru atıldı. Her şeyi anlamıştı. Suç ortağı, sorgu yargıcının zabıt katibi Bige Du'ydu. Bigedu Du sırıttı. ''Parmaklarınızı boşuna yormayın genç adam, o kapının anahtarı da bende.'' ''Pencere hariç!'' diye bağırdı Buge. Pencerenin önüne koşan Bigedo, artık çok geç, dedi. Tabancasını, yumruğunu sıkar gibi tutuyordu. Bütün kaçış yolları tutulmuştu. Hoyrat bir cesaretle maskesini çıkaran düşmana karşı kendini korumaktan başka yapacağı hiçbir şey yoktu. Isedo'yu hiç bilmediği bir kaygı kapladı. Kollarını kavuşturdu. Güzel, diye homurdandı zabıt katibi. Şimdi kısa keselim. Saatini çıkardım. Cesur yürekli Bay Fiyol, parmaklıklara kadar gidecek. Kapıda elbette kimseyi bulamayacak. Savcı falan yok. Sonra geri dönecek. Bu da bize aşağı yukarı 4 dakika verir. Pencereden kaçmam için 1 dakika gerekiyor. Sonra harabelerin küçük kapısından kaçmayı ve beni bekleyen motosiklete atlamayı da sayarsak toplam 3 dakikam var. Yeterli olacaktır. Garip bir adamdı. Çok uzun ve zayıf bacaklarının üzerinde Kocaman bir gövde duruyordu. Tıpkı bir örümceğin gövdesi gibi yuvarlaktı ve çok iri kolları vardı. Kemikli suratı, küçük ve dar alnı adamın ne kadar inatçı olduğunu gösteriyordu. Buge sendeledi, bacakları gevşemişti. Oturmak zorunda kaldı. Konuşun ne istiyorsunuz? Kağıdı. Tam üç gündür onu arıyorum. Ben de değil. Yalan söylüyorsun. İçeri girdiğimde kağıdı cüzdanına saklarken gördüm seni. Sonra? Sonra mı? Sonra uslu duracağına söz vereceksin. Canımızı sıkıyorsun. Rahat bırak bizi. Kendi işine bak. Sabrımız taşmak üzere. Birkaç adım ileriye doğru yaklaştı. Tabanca genç adama dönüktü. Boğuk bir sesi vardı ve ağzından çıkan her heceyi vurguluyordu. Gözü pekti ve gülüşü gattarcaydı. Buget titredi. Tehlikenin açığa çıkardığı heyecanı ilk kez tadıyordu. Ama ne tehlike. Amansız bir düşmanın Kör ve dayanılmaz bir gücün karşısında olduğunu hissediyordu. Peki ya sonra? Dedi kısık bir sesle. Sonra? Hiçbir şey. Özgür olacaksın. Sessizlik. Bigeddu devam etti. Sadece bir dakika kaldı. Karar vermek zorundasın. Hadi adamım, aptallık etme. En güçlü biziz. Her zaman ve her yerde. Çabuk, kağıdı ver. İzido kımıldamadan duruyordu. Bensesi olmuştu. Ama korksa da kendine hakim olmayı başarıyordu. Parlak bir zekası vardı. Sinirleri çözülmek üzereydi. Tabancanın küçük siyah deliği suratından yirmi santim uzaktaydı. Adamın büktüğü parmağı besbelli tetiğe baskı yapıyordu. Bir küçük hareketi yeterliydi. Kağıt diye tekrarladı. Yoksa işte burada dedi Buge. Cebinden cüzdanını çıkardı ve zabıt katibine uzattı. Harika. Şimdi mantıklı düşünmeye başladık işte. Seninle yapmamız gereken bir şey var bu kesin. Biraz korkaksın ama iyi anlamda. Dostlarıma bundan bahsedeceğim. Şimdi kaçıyorum. Hoşça kal. Tabancasını sakladı ve pencerenin İspanyol eti'ne döndü. Koridorda bir gürültü duyuldu. Hoşça kal dedi tekrar. Zaman yok. Ama aklına gelen bir düşünceyle durdu. Tek hamleyle cüzdanı kontrol etti. Kahresin! diyerek dişlerini gıcırdattı. Kağıt orada değildi. Beni kandırdın. Odaya atladı. İki el silah sesi duyuldu. Izito tabancayı kapmış, ateş ediyordu. ''Iskaladın adamım'' diye gürledi Bigetu. Elin titriyor, korkuyorsun. Göğüs göğse kavga ettiler ve parkede yuvarlandılar. Kapıya şiddetli darbeler vuruluyordu. İzito zayıf düştü. Düşmanı tarafından hemen alt edildi. Sona gelinmişti. Bıçak tutan bir el İzodonun üzerinden havaya kalktı ve omzuna saplandı. Omzu korkunç bir acıyla yandı. Kendini koyverdi. Ceketinin iç cebini aradıkları ve belgeyi ele geçirdikleri izlenimine kapıldı. Sonra kapatmak üzere kıstığı göz kapakları vasıtasıyla pencere pervazından kaçan adamı gördü. Ertesi gün gazeteler Amgameyi şatosunda yaşanan son gelişmeleri aktarıyordu. Şapel... Büyük bir üç kağıtla çalınmıştı. Arsène Lupin'in ve Raymondo'nun cesedi bulunmuştu ve bu gez za zabıt katibi Bigheddu tarafından saldırıya uğramıştı. Aynı gazeteler şu iki haberi de bildiriyordu. Ganimart ortadan kaybolmuştu ve Duvga trenine binmek üzere olan Herlock Sholmes Londra'nın orta yerinde gündüz kaçırılmıştı. 17 yaşındaki bir çocuğun akıl almaz dehasıyla bir anlık çözülme yaşayan Lupin çetesi, bir kez daha saldırıya geçerek en başından beri her yerde ve her noktada muzaffer olmuştu. Lüpe'nin iki büyük düşmanı Shorms ve Ganimard ortadan kaldırılmıştı. Bughe savaş dışı bırakılmıştı. Artık bu düşmanlarla baş edebilecek kimse kalmamıştı. Yüz Yüze Altı hafta sonra bir akşam hizmetlime izin vermiştim. 14 Temmuz'un evvelsi günüydü. Fırtına sıcağı olduğu için dışarı çıkma fikrine pek sıcak bakmıyordum. Balkonumun pencereleri açıktı. Çalışma lambam yanmaktaydı. Bir koltuğa yerleştim ve okumaya fırsat bulamadığım gazetelerdeki haberlere göz gezdirmeye başladım. Arsen Lüben'den bahsettikleri belliydi. Zavallı Izido Bugen'in kurbanı olduğu cinayet teşebbüsünden beri Amgameyi vakasının haber konusu olmadığı tek bir gün bile geçmemişti. Bu vakaya her gün bir sütun ayrılıyordu. Toplumun ilgisi hızla gelişen olaylar dizisine beklenmedik ve şaşırtıcı tiyatrolara hiçbir zaman bu derece yönelmemişti. Takdire şayan bir iyi niyetle ikinci adam rolünü kabul eden Bay Fiyol, zihinlerden silinmeyen 3 gün süresince genç danışmanın bütün keşfettiklerini muhabirlere açıklamıştı. Bu sayede İnsanlar en pervasız varsayımlara bile kapılabilmişti. İnsanlar da bu vakaya kafa yorar olmuştu. Suç uzmanları ve teknisyenleri, romancılar ve dramaturglar, yüksek rüt rütbeli memurlar ve eski emniyet amirleri, emekli lökoklar ve toy herleokşamslar her birinin kendine ait bir teorisi vardı ve fikirlerini sayısız makalede açıklıyorlardı. Her biri soruşturmayı bizzat ele alıyor ve tamamlıyordu. Hepsi de bir çocuğun Yansın Dössel Lisesi'nde retorik okuyan Isito Bugen'in lafıyla hareket ediyordu. Çünkü gerçekten de hakikatin bütün unsurlarına sahip olduklarını söylemek gerekiyordu. Gizem neyden ibaretti? Arsen Löpen'in sığındığı ve can çekiştiği kuytu biliniyordu ve bir konuda hiçbir şüphe yoktu. Meslek sırrı bahanesinin arkasına saklanmaya devam eden ve tanıklık etmeyi tamamen reddeden Doktor Delat, suç ortaklarının Arsene Lüpen olarak tanıttığı bir yaralının yanına bir yeraltı mezarına götürüldüğünü yakınlarına itiraf etmişti. Çünkü ilk görevi konuşmaktı. Bu yeraltı mezarında Etienne de cesedi bulunduğu gibi bu kişi soruşturmanın kanıtladığı üzere hakikaten Arsene Lüpen'di. Yaralının ve Arsen Lüpen'in kimliği buna ek bir kanıt sağlamıştı. O halde Lüpen öldü ve Matmazel Vegon’un cesedi bileğine taktığı bilezik sayesinde teşhis edildi. Trajedi sona ermişti. Hayır, sona ermemişti. Kimse için sona ermemişti. Çünkü Buge tam tersini söylüyordu. Trajedinin neden sona ermediği bilinmiyordu ama genç adamın konuşmasındaki sır perdesi tamamen duruyordu. Bu genin tespiti gerçeğin kanıtından üstündü. Görmezden gelinen bir şey vardı. O da bu genin her şeyi zaferle açıklayacağından şüphe duyulmamasıydı. Ayrıca kontun yaralının durumunu paylaştığı diyet ve doktorları tarafından yayımlanan sağlık bültenleri ilk başta nedenli bir kaygıyla beklendi. İlk günler boyunca hayatının tehlikede olduğuna inanılması ne büyük yıkımdı. Ve gazetelerde sabahleyin korkulacak bir durum olmadığını ne büyük bir heyecanla açıkladı. En ufak ayrıntılar bile halkta tutku uyandırıyordu. Oğlunun başına gelenleri alelacele gönderilen bir mektupla öğrenen yaşlı babanın bu geya baktığını görmek yürekleri sızlatıyordu. Öte yandan yaralının başucunda geceler geçiren Matmazel Cevga'nın fedakarlığına da diyecek yoktu. Sonra Hızlı ve neşe dolu bir nekahit dönemi geldi çattı. Sonunda her şey açığa çıkacaktı. İnsanlar Bugen'in Bayfi Bay e açıklamak üzere söz verdiği ifşayı ve suç aleti olan bıçak tarafından engellenmiş hakikati öğreneceklerdi. Adaletin çabalarına erişilemez ve akıl sır erdirilemez olarak kalan her şey trajedi dışında tüm hakikat öğrenilecekti. Buge'nin artık özgür kalmasıyla ve yarasının iyileşmesiyle Arsene Lüpe'nin esrarengiz suç ortağı Sir Harlington'ın Sante hapishanesinde tutulduğu gerçeği duyulacaktı. Gerçekten de korkunç bir şeye cüret etmiş öbür suçlunun yani zabıt katibi Bige'dun'un başına neler geldiği de ortaya çıkacaktı. Buge özgürdü ve bu sayede Ganimard'ın kayboluşu Beauchamps'ın kaçırılması konularında bir fikre sahip olunabilecekti. Bu tarz bir ikili saldırı nasıl gerçekleşmiş olabilirdi? İşlerinde en fazla en az Fransız meslektaşları kadar iyi olan İngiliz dedektiflerinin bu vakaya dair hiçbir kanıtları yoktu. Ganymard ne pazar günkü Hamsin yortusunda ne de pazartesi günü eve dönmüştü. Üstelik 6 haftadan beri başka bilgi de yoktu. Pazar günü akşam saat 4'te Herlock Shoms Londra'daki gara gitmek için at arabasına binmişti. Muhtemelen tehlike hakkında uyarılmıştı çünkü arabasından güç bela inmeye çalıştı. Ama arabaya sağdan ve soldan tırmanan iki şahıs onu yere devirdi ve arabanın ne kadar dar olduğu göz önünde bulundurulursa Shoms'ü aralarına hatta daha ziyade altlarına aldılar. Tüm bunlar araya girmek isteyen ama bir türlü vakit bulamayan on şahidin önünde oldu. At arabası dört nala ilerledi. Sonra, sonra hiçbir şey, bir şey bilinmiyordu. Ve belki de zabıt kâtibinin oldukça değer verdiği ve sırf ele geçirmek için bıçaklı saldırıya bile teşebbüs ettiği gizemli notun bu G tarafından tam bir açıklaması yapılacaktı. Sayıları ve noktaları inceleyerek kendilerine bir işaret bulmaya çalışan sayısız ödip'in oyuk iğne meselesi olarak adlandırdığı şu vaka. Oyuk iğne, şeyi bilinmeyen bu kağıt parçasının ortaya attığı iki kelimeden oluşan şaşırtıcı bir eşleşme. İdrak edilemez bir mesele. Anlamsız bir ifade miydi bu? Bir me mekteplinin bir kağıda mürekkep bulaştırarak yazdığı bir bilmece miydi? Yoksa bu iki sihirli kelime macera perest lüpenin bütün serüvenini gözler önüne mi serecekti? Bir şey bilinmiyordu. Ama bilinecekti. Nice günden beri gazeteler Buge'nin gelişini duyuruyordu. Savaş en kısa zamanda tekrar başlayacaktı ve bu defa mücadele revanş almak için yanıp tutacağın genç adamın nezdinde amansız olacaktı. Tam o esnada büyük karakterlerle yazılmış ismi dikkatimi çekti. Guan üst sütunlarından birinde şöyle bir not vardı. Bay Izido Buge'yi ilk açıklamalarını bize saklaması için ikna ettik. Yarın. Yani çarşamba günü henüz adalet bile bu açıklamaları öğrenemeden Guan Jurnel Amgameyi trajedisi hakkındaki gerçekleri eksiksiz yayınlayacak. Ümit vaat ediyor değil mi? Hakkında ne düşünüyorsunuz azizim? Yerimden sıçradım. Bitişimdeki sandalyede tanımadığım biri oturuyordu. Ayağa kalktım ve gözlerimle bir silah aradım. Davranışı tamamen zararsız gözüktüğü için... Kendimi tuttum ve yanına yaklaştım. Enerjik bir görünüme sahip genç bir adamdı. Uzun sarı saçları vardı. İki seyre uca bölünen sakalında yer yer kızıllıklar göze çarpıyordu. Takım elbisesiyle sade bir İngiliz rahibi andırıyordu ve mevcudiyetinde ona saygı uyandıran ağırbaşlı ve ciddi bir şey vardı. "Kimsiniz?" diye sordum. Cevap vermediği için tekrar ettim. "Kimsiniz? Buraya nasıl girdiniz?" ''Ne yapıyorsunuz?'' Bana baktı ve ''Beni tanımıyor musunuz?'' diye sordu. ''Hayır, hayır. Ah, bu oldukça merak uyandırıcı. İyi düşünün. Bir arkadaşınız biraz olağan dışı bir arkadaş.'' Atılgan bir şekilde kolunu tuttum. ''Yalan söylüyorsunuz. Söylediğiniz kişi değilsiniz. Bu gerçek değil. O zaman neden aklınıza hemen o malum kişi geldi?'' diye sordu gülerek. Ah bu gülüş, bu genç ve belirgin, alaylı ve eğlenceli gülüş beni o kadar çok eğlendirmişti ki. Titredim. Bu mümkün müydü? Hayır, hayır diye itiraz ettim. Korkulu bir karşı çıkışla. Olamaz. Olamaz değil mi? Çünkü ben öldüm ve siz de hortlaklara inanmıyorsunuz, öyle mi? Tekrar güldü. Şu ölülerden biriyim ben. Bu şekilde ölmek sırtımda genç bir kızın attığı bir kurşunla. Gerçekten. Bu beni kötü yargılamak demek oluyor ama. Sanki ben böyle bir sona razı olacakmışım gibi. ''O zaman sizsiniz.'' diye kekeledim. Hala zar zor inanıyordum ve büsbütün heyecanlıydım. Sizi bu halde tanımayı beceremiyorum. ''O zaman harika.'' dedi neşeli bir halde. Kılık değiştirmeden karşısına çıktığım tek adam bile beni tanımıyorsa, bugünkü gerçek halimi görecek başka biri de tanıyamaz. Sanki gerçek bir halim varmış gibi. Sesini hatırlıyordum çünkü ses tonunu değiştirmiyordu. Gözlerini, yüz ifadesini, tüm davranışını, mevcudiyetini büründüğü kisve içinde anımsıyordum. Arsen Lüpen diye mırıldandım. Evet Arsen Lüpen diye haykırdı ayağa kalkarak. Karanlıkların hükümdarlığından gelmiş tek ve yegane Lüpen. Çünkü görünüşe göre can çekişmişim ve bir yeraltı altı mezarında göçüp gitmişim. Arsen Lüpen. Tüm hayatını tayin etmiş, istediği gibi davranmış, mutlu ve özgür yaşamış. Bu ana kadar sadece itibar ve imtiyazla karşılaştığı bir dünyada bu özgür mutluluğun tadını çıkarmaya hiç olmadığı kadar kararlı lüpen. Sıra bana gelince güldüm. Eh, gerçekten de sizsiniz. Geçen sene sizi görme zevkine sahip olduğum güne nazaran çok daha neşelisiniz. Bu bir iltifattı tabii. Son ziyaretini ima etmiştim. Meşhur Taç macerasından sonraki ziyaretini, bitmiş evliliğini, Sonya Kişnof'la kaçışını ve genç Rus'un korkunç ölümünü. O gün gördüğüm Arsen Lüpen'i görmemezlikten gelmiştim. Çünkü zayıftı, bitkindi, gözleri ağlamaktan şişmişti. Ayrıca sempati ve şefkatin peşindeydi. Susun dedi. Geçmiş artık çok uzaklarda kaldı. Bir yıl önceydi dedim. On yıl önceydi diye diretti. Arsen Lüpe'nin bir senesi, başkalarının bir senesinin on katı sayılırdı. Israr etmedim ve lafı değiştirdim. Peki içeri nasıl girdiniz? Tanrım, herkes gibi kapıdan girdim. Kimseyi görmeyince salona geçtim. Balkonu takip ettim ve işte buradayım. Olabilir ama ya kapının anahtarı? Benim için kapı diye bir şey yoktur, bunu bilirsiniz. Dairenize ihtiyacım vardı ve girdim. Baş üstüne, sizi yalnız mı bırakmalıyım? ''Hayır, asla fazlalık yapmayacaksınız. Hatta ilginç bir akşam olacağına dair sizi temin ederim.'' ''Birini mi bekliyorsunuz?'' ''Evet, saat 10'da burada bir randevum var.'' Saatini çıkardı. Saat 10, telgraf ulaştıysa gecikmez. Sofada bir tını yankılandı. ''Size ne demiştim?'' ''Hayır, rahatsız olmayın. Ben bakarım.'' Kahretsin, kiminle buluşacaktı, kiminleydi? ve nasıl bir dramaya ya da komediye şahit olacaktım. Lupe'nin bir olayı bizzat takdire şayan bulması için durumun biraz istisnai olması gerekirdi. Bir dakika sonra geri döndü. Zayıf, uzun ve kireç kadar beyaz suratlı genç bir adamın önüne geçti. Tek bir söz söylemeden Lüpen belli bir gösterişle ve şüphe çeken hareketlerle bütün elektrikli lambaları yaktı. O da ışığa boğulmuştu. İki adam Yakıcı gözlerinin bütün gayesi buymuşçasına uzun uzun bakıştılar. Sanki birbirlerine nüfuz etmek istiyorlardı. Onları böyle görmek etkileyici, ciddi ve sessiz bir gösteri izlemek gibiydi. Bu gelen kimdi acaba? Yakın zamanda basılan bir fotoğraftaki benzerlikten hareketle tam da bunu tahmin etmeye çalışıyordum ki, lüpen bana döndü. Değerli arkadaşım, size Bay bu geyi takdim ediyorum. Hemen genç adama yönelerek, ''Size teşekkür borçluyum Bay Buge. Öncelikle açıklamalarınızı mektubuma istinaden bu görüşmenin ertesine bıraktığınız ve büyük bir nezaket göstererek benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için.'' dedi. Buge güldü. ''İstirham ederim. Benim büyük nezaketimin sizin emirlerinize itaat etmekten ibaret olduğunu bilin. Söz konusu mektupta tarafınızdan aldığım tehdit öyle mutlaktı ki yalnızca bana değil babama da yöneltiliyordu.'' Gerçekten de öyle, diye gülerek cevap verdi Lüpen. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız ve sahip olduğumuz eylem vasıtalarını iyi değerlendirmemiz gerekir. Şahsi güvenliğinize önem vermiyordunuz. Çünkü Sir argümanlarına direndiniz. Geriye babanız kalıyordu. Derin bir sevgi duyduğunuz babanız. Ben de bu kartı oynadım. Evet işte buradayım, diye onayladı Bugedon. Onları yerlerine oturttum. Razı oldular. Ve Lupe'n belirsiz bir alaycılık taşıyan kendine özgü ol ses tonuyla ''Her halükarda vay bukeh, teşekkürlerimi kabul etmezsiniz de özürlerimi reddetmeyeceksiniz diye umuyorum.'' dedi. ''Özürler mi? Neden efendim?'' Sir Bigedo'nun size karşı gösterdiği saldırganlık için. ''Bu davranışın beni şaşırttığını itiraf etmeliyim. Lupe'nin alışıldık hareketi bu değildi, bıçaklı saldırı falan.'' O meselede de hiç parmağım yoktu. Sir Bigeddu bizim yeni üyemiz. Arkadaşlarım işlerin idaresi esnasında davayı kazanmak için bir zabıt katibine ihtiyaç duyabileceğimizi düşündüler. Hele ki soruşturmayı yürüten yargıcın zabıt katibi bizim için epey faydalı olabilirdi. arkadaşlarını saksız değillermiş. Zaten Bigeddu da özellikle size yakın olduğu için bizim için değerliydi. Ama her yeni katılan üye gibi o da kendini gösterme hırsıyla fazla ileri gitti ve inisiyatif kullanabileceğini düşünerek size saldırdı. Böylece planlarımı da altüst etmiş oldu. Ah küçük bir şanssızlık. Ama hayır hayır onu sertçe azarladım. Bunun yanı sıra soruşturmanızın beklenmedik hızı karşısında hazırlıksız yakalandığını söylemek zorundayım. Bize birkaç saat daha tanısaydınız bu affetilemez saldırıdan kaçınmış olacaktınız. Ve büyük bir üstünlüğe sahip olup da Bay Ganimart ve Bay Şöms'ün akıbetine mi uğrayacaktım? Kesinlikle, dedi Lüpen biraz daha gülerek. Ben de sizin yaranızın bende uyandırdığı gaddar acıları tatmayacaktım. Bu acıları yemin ederim ki yaşadım. Hem de korkunç saatler boyunca ve şu solgun suratınız bugün bile yakıcı bir vicdan azabı gibi geliyor bana. Bana kızgın değilsiniz, öyle değil mi? Kendinizi kayıtsız şartsız bana teslim etmiş olmanız bana duyduğunuz güvenin kanıtıdır, diye cevapladı Buge. Ganimard'ın arkadaşlarını getirtmek benim için çok kolay olurdu zaten. İşte bu güven her şeyi unutturuyor. Bu söylediklerin de ciddi miydi? Çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim. İki adam arasındaki mücadele anlamadığım bir tarzda başlamıştı. Lupin ve Kuzeygar'ındaki ilk karşılaşmalarına tanık olmuş biri olarak iki savaşçının kibirli tutumunu, kibarlık kisvesi altındaki gururlarının korkutucu şokunu, sert darbelerini ve yapmacık tavırlarını gayet güzel hatırlıyordum. Bu sefer hiçbir şey aynı değildi. Lüpen değişmemişti. Aynı taktik ve aynı alaycı nezaket. Ama nasıl da olağanüstü bir düşmanla çarpışıyordu. Bu bir düşman mıydı peki? Gerçekten de ne ses tonu ne de görünüşü bir düşmanınki gibiydi. Çok sakindi ama gerçek bir sakinlik. Kendini tutan bir adamın hiddetini maskelemiyordu. Abartısız bir kibarlığı vardı. Gülerek ama alay etmeden konuşuyordu. Arsen Lüpen'e mükemmel bir tezat oluşturuyordu. Öyle mükemmel ki Lüpen dahi benim kadar afallamış görünüyordu. Hayır, genç bir kızın pembe yanaklarına, temiz bir yüreğe, ve sevimli gözlere sahip bu ergen karşısında Lüben o bilindik güvenine kesinlikle sahip değildi. Sıkıntı çektiğini defalarca gözlemledim. Tereddüt ediyordu. Duraksamadan saldırmıyordu. İyilik taslayan cümlelerle ve yapmacık hareketlerle zaman kaybediyordu. Onda eksik bir şeyler vardı. O şeyi arıyormuş bekliyormuş gibiydi. Neydi bu? Hangi yardımdı? Tekrar kapı çaldı. Kanlı canlı bir şekilde kapıyı açmaya gitti. Bir mektupla geri döndü. İzin veriyor musunuz beyler? Diye sordu. Mektubu açtı. İçinde bir telgraf vardı, onu okudu. Bu onun için bir dönüşümdü. Yüzü parladı ve daha dik durur oldu. Alnındaki damarların kabardığını görebiliyordum. Tanıdığım sporcu işte buydu. Hükmedici, kendinden emin. Olayların ve insanların hakimi. Telgrafı masaya koydu. Üstüne yumruk atarak aykırdı. ''Bay Buge, şu anda biz bizeyiz.'' Buge kulak kesilince lüpende ölçülü ama kuru ve istekli bir sesle konuşmaya başladı. ''Maskelerimizi çıkaralım. Artık iki yüzlü yalanlar yok. Birbirimiz hakkında ne düşündüğümüzü bilen iki düşmanız biz. Birbirine ters davranan düşmanlarız ve sonuç olarak birbirimize düşman gibi davranmak zorundayız.'' ''Düşman gibi davranmak mı?'' diye sordu Buge şaşkınlıkla. ''Evet öyle.'' Bu kelimeyi tesadüfen söylemedim. Tekrar ediyorum. Bana neye mal olacaksa olsun. Evet, bana pahalıya patlayacak. Bunu bir düşmanımın karşısında ilk defa söylüyorum. Hızlıca ve son defa. Tadını çıkarın. Bu kapıdan sizden aldığım sözle çıkacağım. Yoksa bu bir savaş demektir. Buge giderek daha fazla şaşırıyor gibiydi. Kibarca şöyle söyledi. İşte bunu beklemiyordum. Çok komik şeyler söylüyorsunuz. Düşündüğümden çok daha farklısınız. Evet, sizi bambaşka hayal ediyordum. Neden bu sinir, tehdit, şartlar bizi karşı karşıya getirdiği için mi düşmanız? Bu düşmanlık neden? Lüpen biraz sarsılmış gibiydi ama genç adama eğilerek sırıttı. Beni dinle küçüküm. Mesele söylemlerde değil. Mesele bir hakikat. Kesin ve tartışma götürmez bir hakikat. On senesi var. Sizin kadar güçlü bir düşmanla çarpışmadım. Ganimart ve Herlock Sholmes ve bir çocukla oynar gibi oynadım. Ama sizin karşınızda kendimi müdafaa etmek daha ziyade geri adım atmak zorundayım. Evet, siz ve ben çok iyi biliyoruz ki kendimi malûf saymak zorundayım. Isidobik Bugge Arsène Lupin'i yendi. Planlarım alt üst oldu. Karanlıkta bakmaya çalıştığım planlarımın tamamını aydınlattınız. Bana sıkıntı veriyorsunuz. Yolumu kapatıyorsunuz. Pek güzel, Buram'a kadar geldi. Bigedu bunu size faydasız bir şekilde söyledi. Ben size tekrar söylüyorum. Dikkate almanız için ısrar ediyorum, yetti artık. ge kafa salladı. Sonuç olarak ne istiyorsunuz? Barış, herkes kendi işine, kendi alanına baksın. Bu sizin hiç sıkıntı çekmeden hırsızlık yapacağınız ve benim de derslerime döneceğim anlamına mı geliyor? Derslerinize ya da neye istiyorsanız ona bu beni ilgilendirmez ama bana barış bahşedeceksiniz. Barış istiyorum. Şu durumda barışı nasıl bulandırabilirim ki? Lüpen genç adamın kolunu şiddetle tuttu. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Bilmiyormuş gibi yapmayın. Çok değer verdiğim bir sırrı biliyorsunuz. Bu hakkı sahipsiniz ama onu insanlarla paylaşmaya hiç hakkınız yok. Benim bu sırrı bildiğimden emin misiniz? Biliyorsunuz bundan eminim. Düşüncelerinizin ve soruşturmanızın ilerleyişini günbegün, saat ve saat takip ettim. Bigedon'un sizi darp ettiği anı bile her şeyi söyleyecektiniz. Sonra babanıza yönelik duyduğunuz kaygı yüzünden açıklamalarınızı ertelediniz. Ama bugün açıklamalarınız işte bu gazetede yayınlanacak. Makale hazır. Bir saat içinde tamamlanacak. Yarın basılacak. Bu doğru. Lüpen ayağa kalktı. Bir el hareketiyle havayı dönerek ''Çıkmayacak'' diye haykırdı. Bir anda ayağa kalkan buge ''Çıkacak'' diye bağırdı. Sonunda iki adam birbirlerinin karşısına dikilmişlerdi. Sanki gövde gövdeye yapışmışlar gibi bir şaşkınlık duygusuna kapıldım. Beklenmedik bir güç bugeyi tutuşturmuştu. Tek bir kıvılcımla onda cesaret, özsaygı mücadele şehveti, tuzak sarhoşluğu gibi Yeni duygular ateşlendiği söylenebilirdi. Lüpen'e gelince bakışının ışıltısını ve nefret ettiği düşmanının kılıcıyla nihayet tanışan düellocu mutluluğunu hissediyordum. Makale bitti mi? Henüz değil. Makale yanınızda mı? O kadar aptal değilim, onu şimdiden yanıma alamazdım. O zaman? Gazetecilerden birinde, çift zarfın içinde. Eğer gece yarısı gazetede olmazsam makaleyi bitirecek. Ah rezil! diye homurdandı lüpen. Her şeyi hesaplamış. Kızgınlığı korkunç ve görünür bir şekilde mayalanıyordu. kez sırıttı. Sıra ona gelince alay eder gibi konuştu ve zafer sarhoşuydu. Kes şunu velet, diye gürledi lüpen. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Eğer isteseydim. Aman tanrım, gülmeye de cüret ediyor. İkisi arasına büyük bir sessizlik çöktü. Sonra lüpen ilerledi. Gözleri Buke'nin gözlerindeydi. Ve boğuk bir ses sonuyla şöyle dedi. Guan Jugne'le koşacaksın. Hayır. Makaleni yırtacaksın. Hayır. Gazeteciye yanıldığını söyleyeceksin. Hayır. Amgameyi vakasının herkesin kabul ettiği, bilinen şeklini anlattığın başka bir makale yazacaksın. Hayır. Lüpen masamın üstünde bulunan demir bir cetveli kaptı ve zahmetsizce kırdı. Solgunluğu korkutucuydu. Alnından tamlayan terleri sildi. İsteklerinin hiçbir zaman dirençle karşılaşmadığı bu adam çocuğun dik başlılığı yüzünden çileden çıkıyordu. Ellerini Buge'nin omzuna bastırdı ve vurgulu bir ses tonuyla konuştu. Dediklerimi yapacaksın Buge, son bulguların da öldüğüme ikna olduğunu ve bu konunun en ufak bir şüphe götürmediğini söyleyeceksin. Bunu söyleyeceksin çünkü böyle istiyorum. Çünkü öldüğüme inanmaları gerekiyor. Bunu söyleyeceksin çünkü eğer söylemezsen, söylemezsem baban bu gece kaçırılacak. Tıpkı Ganimart ve Herlock Sholmes gibi. Buge güldü. Gülme cevap ver. Cevap veriyorum. Sizinle zıt düşmek bana pek tatsız geliyor. Ama konuşacağıma söz verdim ve konuşacağım. Sana dediklerimi söyleyeceksin. Gerçeği söyleyeceğim diye kızgınlıkla bağırdı Buge. Bu gerçeği dile getirme ve bunu yüksek sesle söyleme ihtiyacıdır yani... Sizin anlayamayacağınız bir şey. Gerçek ortada bu beyin onu keşfetti. Bütün gerçekler tamamen çıplak ve savunmasız bir şekilde bu beyinden çıkacak. Lüpe'nin yaşadığı ve ölümüne hangi sebepten ötürü inanılmasını istediği herkes tarafından bilinecek. Her şey bilinecek. Ve sakince ekledi. Bu arada babam da kaçırılmayacak. Derin bir sessizlik oldu. Bakışları birbirine kenetlenmişti. Birbirlerini gözlemliyorlardı. Kılıçlar çekilmişti. Öldürücü darbe vurulmadan önce ortama ağır bir sükunete hakim olmuştu. Peki bu darbeyi kim vuracaktı? Lüpen mırıldandı. Aksini buyurmadığın müddetçe bu sabaha karşı saat üçte iki arkadaşım babanın odasına girecek. Onu kolay yoldan ya da zorla yakalayacak. Ganimart ve Herlock Shonks'in yanına götürülecek. Buge buna tiz bir ile cevap verdi. Tedbirlerimi aldığımı bir türlü anlamıyorsun, haydut, diye haykırdı Bughe. Babamı tam bir aptal gibi davranarak ıssız ovadaki küçük eve gönderecek kadar enayi olduğumu mu düşünüyorsun? Ah, genç adamın yüzünde öyle güzel ve alaycı bir gülüş vardı ki, dudaklarında öyle bir gülümseme belirdi ki, bu gülümsemede lübenin bile etkisi hissediliyordu. Bu küstah senli benle konuşma onu bir anda düşmanla aynı seviyeye çekmişti. Devam etti. Görüyorsun Lüpen, senin en büyük kusurun, bütün hesaplarının yanılmaz olduğuna inanmadır. Kendini yenik ilan ediyorsun. Ne şaka ama. Kendini önünde sonunda ve her zaman kazanacağına inandırmışsın. Başkalarının da kendine özgü hesapları olduğunu unutuyorsun. Benimkisi ise çok basit, güzel arkadaşım. Onu konuşurken duymak çok tatmin ediciydi. Elleri cebinde gururla. Zincire vurulmuş vahşi bir hayvanı hırpalayan bir çocuğun küstahlığıyla gidip geliyordu. Gerçekten de bu saatte büyük macera perestin bütün kurbanlarının intikamını alıyordu. İntikamların en korkuncunu. Ve sonuca geldi. Lüpen, babam Zavua'da değil, Fransa'nın öbür ucunda, büyük bir şehir merkezinde. Savaşın sonuna kadar onu terk etmeme emri almış 20 arkadaşımız tarafından korunuyor. Ayrıntıları ister misin? Şeg bu ada. Bir silah fabrikası çalışanının evinde. Silah fabrikası geceleri kapalı. Gündüzleri de oraya sadece izin alarak ve bir rehberin refakatinde girilebilir. Lupe'nin karşısında durdu ve ona yüzünü ekşiten bir çocuk gibi bakarak küçümsediğini belli etti. Buna ne diyorsun usta? lüpen birkaç dakikadır hareket edemez olmuştu. Yüzünde hareket eden tek bir kas bile yoktu. Ne düşünüyordu acaba? Hangi hareketiyle çözülecekti? Gururunun ürkek şiddetini her kim biliyorsa tek bir çözüm mümkündü. Düşmanının tamamen hemen ve kesin yıkımı. Parmakları büzüldü. Bir saniyeliğine düşmanına atılacağı ve onu boğacağı kanısına kapıldım. Buna ne diyorsun usta diye tekrar etti Buge. Lüpen masadaki telgrafı kaptığı gibi ona uzattı ve bir usta gibi konuştu. ''Al bakalım bebek, bunu oku.'' Buge ciddileşti. Hareketinin yumuşaklığından bir anda etkilenmişti. Kağıdı açtı. Hemen sonra gözlerini açarak mırıldandı. ''Ne demek oluyor bu? Anlamıyorum.'' ''İlk kelimeyi fark etmişsindir.'' dedi Lüpen. ''Mektubun ilk kelimesi, yani mektubun gönderildiği yerin ismi. Bak, Şegboğa.'' ''Evet, evet.'' diye kekeledi Buge. ''Evet, Şegboğa. Ya sonra?'' Ya sonra? Görünüşe göre sonrası da gayet açık. Bitmiş paketin götürülmesi. Arkadaşlarım bu paketle çıktılar ve sabah sekize kadar talimatları bekleyecekler. Her şey yolunda. Nesini anlamadın? Paket kelimesini mi? Baba bug'e yazamazdık neticede. Öyleyse ne? Görevin nasıl tamamlandığı mı? Babanın Şeyh Bua Silah Fabrikası'ndan, Yirmi korumasına rağmen bir mucizeyle çıkarılması mı? Ah, bu çocuk oyuncağı pakette çoktan gönderildi. Buna ne diyorsun bebek? Gergin ve öfkeli davrına rağmen İzido bir şekilde iyi bir tutum sergilemeye çalışıyordu. Ama dudaklarının titrediği, çenesinin büzüldüğü, gözlerinin bir noktaya sabitlendiği belliydi. Birkaç kelime kekeledi, sustu ve birdenbire yere çökerek... Elleri suratında hıçkırmaya başladı. Ah baba baba. Lupe'nin arzuladığı bu yıkım beklenmedik bir sonuçtu. Ama başka bir şey daha vardı. Sonsuz dokunaklılıkta ve sonsuz saflıkta bir şey. Lüpen sinirli bir hareketle şapkasını aldı. Sanki aşırı duygusallığın bir türlü alışılamayan krizinden bezmiş gibiydi. Kapı eşiğinde durdu. Tereddüt ettikten sonra geri geldi adım adım ve yavaşça. Hıçkırıkların yumuşak gürültüsü, kederin bunalttığı küçük bir çocuğun üzücü iniltisi gibi yükseliyordu. Omuzları dokunaklı bir ritimle hareket ediyordu. İçiçe geçirdiği parmaklarının arasından gözyaşları süzülüyordu. Lüpen eğildi. Bu geye dokunmadan, alaycı ve incitici, muzaffer merhametinden eser olmayan bir sesle ona şöyle dedi: Ağlama küçük. Bunlar savaşa atıldığımız andan itibaren Tıpkı senin yaptığın gibi korkusuzca beklenen darbelerdir. Yolunuzu en kötü felaketler gözler. Bizim gibi savaşçıların kaderi de budur. Buna cesaretle katlanmak gerekir. Sonra tatlılıkla devam etti. Haklıydın. Görmüyor musun? Düşman değiliz. Bunu uzun zamandır biliyorum. İlk andan beri hissediyorum bunu. Akıllı olmasına akıllısın. Bir sempatin var ve uyandırdığın hayranlık. Sana bunu işte bu yüzden söylemek istiyordum. İncinde. Seni incittiğim için üzülürüm. Ama bunu söylemek zorundayım. Pekala. Benimle mücadele etmekten vazgeç. Boş bir hevesle söylemiyorum bunu. Seni küçümsediğim için de değil. Ama görüyorsun. Mücadele hiç adil değil. Sen de bilmiyorsun. Kimse de bilmiyor. Her derdime deva bulurum ben. Buyur. Boşu başına çözmeye uğraştığın şu oyuk iğne esrarı. Bir an için bunun mükemmel, tükenmez bir hazine olduğunu farz et. Ya da görünmez, inanılmaz, fantastik bir sığınak. Ya da belki ikisini birden. Sana yönelteceğim insanüstü kuvveti hayal et. Sahip olduğum kaynaklardan daha birin yok. Ben bir işe arzum ve hayal gücüm sayesinde girişirim ve başarırım da. Düşün ki doğduğumdan beri hayatım boyunca tek bir amaç güttüm. Bundan önce bir forsa gibi çalıştım. Yaratmak istediğim kişiyi bütün kusursuzluğuyla oluşturmak için. Ve onu yaratmayı başardım da. Ne yapabilirsin ki? Zafer kazandığını düşündüğün anda ellerinden kaçıp gidecek. Düşünmediğin bir şey olacak. Bir hiç, bir kum tanesi. Ben de bunu doğru yere, senin hiç bilmediğin bir yere koymuş olacağım. Lütfen artık vazgeç. Seni incitmek zorunda kalacağım. Bu da beni üzüyor. Elini genç adamın alnına koyarak tekrar etti. Bir daha söylüyorum küçüğüm vazgeç. Seni inciteceğim. Er ya da geç düşeceğin tuzağın daha şimdiden ayaklarının altına serili olup olmadığını kim bilebilir? Buge kendini sıkıntıdan kurtardı. Artık ağlamıyordu. Lüpenin sözlerini dinlemiş miydi? Dağılmış havasına bakılırsa bundan kuşku duyulabilirdi. İki ya da üç dakika boyunca sessizliğini korudu. Alacağı kararı tartıyor lehine ve aleyhine olanları inceliyor, uygun veya uygun olmayan şansları hesaba katıyor gibiydi. En sonunda Lüpene şöyle dedi. Eğer makalemin özünü değiştirirsem, sizin öldürdüğünüzü söylersem ve aslında yanlış olanı asla yalanlamayacağıma dair söz verirsem, babamı serbest bırakacağınıza yemin edebilir misiniz? Yemin ederim arkadaşlarım babanı da alıp bir taşra şehrine gidecekler. Yarın saat 7'de eğer Goan Jugnal makalesi istediğim gibi ise onlara telefon edeceğim ve babanı özgürlüğüne kavuşturmalarını emredeceğim. Peki, dedi Buge. Şartlarınıza boyun eğiyorum. Yenilgisini kabul ettikten sonra görüşmeyi uzatmanın anlamsız olduğuna karar vererek ivedilikle ayağa kalktı. Şapkasını aldı. Beni ve Lüpeni selamlayarak dışarı çıktı. Lüpen gidişini izledi. Kapanan kapının gürültüsünü duydu ve mırıldandı. Zavallı çocuk. Yarın sabah sekizde hizmetlimi Guan Jubnel alması için gönderdim. Yirmi dakika içinde geri geldi. Gazetenin nüshaları ba bazı satış noktalarında daha şimdiden tükenmişti. Gazeteyi heyecanla açtım. Bugen'in makalesi en üstteydi. Haberi dünya basınında yankı bulduğu şekilde veriyorum. Amgameyi trajedisi. Bu birkaç satırın amacı Amgameyi trajedisini, daha doğrusu ikili trajedisini yeniden kurgulamamı sağlayan araştırmaları ayrıntılarıyla açıklamak değildir. Bana göre tümden gelim, tüme varım, analiz ve benzeri yorumları içeren bu tip bir çalışmanın tamamı her halükarda oldukça sıradan ve göreceli bir menfaat sunuyor. Hayır, çalışmalarımı yönlendiren iki fikri açıklamakla yetineceğim ve aynı şekilde onları açıklayarak, ve iki problemi çözerek trajediye neden olan olayları sırasıyla sunup vakayı tamamen sade bir şekilde anlatacağım. Belki bu olaylardan bazılarının kanıtlanmadığı görülecek. Ayrıca yeterince büyük bir kısmı da hipoteze bırakıyorum. Bu doğru. Olayların devamı. Hatta kanıtlanmamış olanlar dahi esnetilemez bir hakikatle meydana çıksın diye hipotezimi oldukça büyük bir kesinliğe dayandırdım. Akarsu kaynağı Çakıl yatağının altında sık sık kaybolur. Ancak yine de kaynak oradadır, sabit kalır ve mavi gökyüzünün yansıdığı aralıklar görülebilir. Beni etkileyen ilk bilmeceyi ayrıntılarıyla olmasa da büsbütün açıklıyorum. Lübe'nin ağır yaralı bir halde, karanlık bir çukurun dibinde, 40 gün boyunca yardım almadan, ilaç içmeden, yemek yemeden yaşayabildiği nasıl söylenebilir? Baştan alalım. 16 Nisan Perşembe günü sabahın dördü Arsen Lüpen en cüretkar hırsızlık olaylarından birinin ortasındayken şaşkına dönmüş bir halde Harabe yolundan kaçıyor ve bir kurşunla yaralanarak yere düşüyor. Güçlükle emekliyor, tekrar düşüyor ve şapele e ulaşmanın çetin umuduyla tekrar ayağa kalkıyor. Orada tesadüfen bir yeraltı mezarı keşfediyor. Oraya saklanabilirse belki kurtulmuş olacak. Bütün enerjisiyle oraya yaklaşıyor. Birkaç metre kala bir ayak sesi duyuyor. Düşman. Bu matmazel Sanvegon'un ta kendisi. İşte bu da trajedinin ön sözünü. Daha ziyade ilk sahnesini oluşturuyor. Peki aralarında ne geçiyor? Bunu öğrenmek çok kolay. Çünkü maceranın devamı bize bütün kanıtları sunuyor. Genç kızın ayaklarının dibinde yaralı bir adam var. Acıdan tükenmiş. İki dakika içinde yakalanacak bir adam. Bu adam onun yaraladığı adam. Onu bu şekilde teslim mi edecek? Dayanılmaz bir merhamet duygusuyla, ki bütün kadınlar ne demek istediğimi anlayacaktır, genç kızı kendine çekiyor. Birkaç hareketiyle Lüpen tarafından yönlendirilen kız, adamın yerde kan izi bırakmaması için yaraya kendi mendiliyle pansuman yapıyor. Adamın ona verdiği anahtar tasıyla, Şapel'in kapısını açıyor. Adam genç kızın yardımıyla içeri giriyor. Kız kapıyı tekrar kapatıyor ve uzaklaşıyor. Bu sırada Albert geliyor. Shaple o anda gidilmiş olsaydı, gücünü toparlayacak ve döşeme taşını kaldırarak yeraltı mezarının merdiveninden aşağıya inip de yok olacak zamanı bulamayan Lupen o dakikada yakalanmış olacaktı. Ama Shaple tam altı saat sonra gidildi ve Lupen yüzeysel olarak kurtarıldı. Peki ya kim tarafından onu öldürmeye çalışan kişi tarafından elbette. O andan itibaren Matmazel Sanvegon isteyerek veya istemeden onun suç ortağı oluyor. Onu teslim etmemekle kalmıyor, yardımlarını sürdürmesi gerekiyor. Yoksa saklanmasına yardım ettiği yaralı her şeyden yoksun bir halde sığınakta mahvolacak ve devam ediyordu. Zaten kadınlık içgüdüsü onu böyle bir görevi hem üstlenmek zorunda bırakıyor hem de bunu gayet kolay bir şekilde yapmasını sağlıyor. Kız çok kurnaz, her şeyi öngörüyor. Arsen Lüpen'i sorgu yargıcına yanlış tarif eden de o. Bu bakımdan iki kuzenin Lüpen'i tarif ederken tutarsız davranmaları da unutulmamalı. Görmezden geldiğim bir takım ipuçlarına göre Lüpen'in şoför kılığındaki suç ortağını tanıyan da o. Onu uyaran da o. Acil bir ameliyatın gerektiğini söyleyen de o. Şüphesiz ki kasketi ötekiyle değiştiren de o. Uyarı aldığı ve tehdit edildiği meşhur pusulayı yazdıran da o. Tüm bu olaylardan sonra ondan nasıl şüphe duyulabilirdi ki? Sorgu yargıcıyla ilk izlenimlerimi paylaşacağım esnada, bir gün önce beni korulukta görmüş gibi yapan Bay Fioli benim hakkında şüpheye düşüren ve beni sessizliğe sevk eden de o. Elbette tehlikeli bir hamle. Çünkü dikkatimi çekerek beni yalan olduğunu bildiğim bir suçlamayla ezen kişiye yöneltiyor. Etkili bir hamle. Çünkü zaman kazanmak ve ağzımı kapalı tutmak her şeyden daha önemli. 40 gün boyunca Lüpeni besleyen ve ona ilaç götüren de o. Ovil eczacısı kendisinden istendiği takdirde Matmazel Sanvegona yazdığı reçeteleri gösterecektir. Nihayetinde hastaya bakıyor, pansuman yapıyor, göz kulak oluyor ve onu iyileştiriyor. İşte iki problemimizden ilki çözüldü. Aynı zamanda trajedi de ortaya çıktı. Arsène Lupin öncelikle bulunmamak, sonra da yaşamak için kaçınılmaz olan yardımı şatoda yakınında buldu. Arsène Lupin yaşıyor. İşte bu sebeple araştırmamın bağlantı noktasının bana sunduğu ikinci problem ortaya çıkıyor. Bu problem Amka Meyi'nin ikinci trajedisini oluşturuyor. Canlı, özgür, bir kez daha çetesinin başına geçen ve vaktiyle olduğu gibi tamamen güçlü olan Lupen, topluma öldüğü fikrini aşılamak için durmadan bana toslayan umutsuz girişimlerde bulundu. Matmazel Sanvagon'un çok güzel olduğunu unutmayın. Kaybolduktan sonra gazetelerde fotoğrafları basıldı. Ama bu fotoğraflar bile güzelliği hakkında kusurlu bir fikir veriyor. O zaman varılamayan bir noktaya varıyoruz. 40 gün boyunca bu güzel kızı gören lüpen, yanında değilken varlığını arzulayan, yanındayken tatlılığına ve zarafetine mazhar olan, kız kendisine doğru eğildiği vakit mis kokulu nefesini soluyan lüpen hasta bakıcısına aşık oluyor. Minnet aşka dönüşüyor, hayranlıksa tutkuya. Kız onun kurtuluşu ama aynı zamanda gözlerinin mutluluğu, yalnız geçirdiği saatlerin rüyası, aydınlığı, umudu hayatın da kendisi. Ona genç kızın fedakarlığını sömürmeyecek, onu suç ortaklarını idare etmek için kullanmayacak kadar saygı duyuyor. Zaten çetede bir dalgalanma oluyor ama onu seviyor da. Kuruntuları küçülüyor fakat Matmazel St. Weggon kendini onu inciten bir aşka bırakmayınca, ziyaretlerini çok zorunlu olmadıkça seyretleştirince ve iyileştiği gün gelmeyi kesince, umutsuz ve acıdan paniğe kapılmış Lüpen korkunç bir çözüm buluyor. Haydut yatağından çıkıyor, darbesini hazırlıyor ve 6 Haziran Cumartesi günü suç ortaklarının yardımıyla genç kızı kaçırıyor. Hepsi bununla da sınırlı kalmıyor. Bu kaçırmayı kimse bilmiyor. Araştırmalar, varsayımlar, hatta umutlar tükeniyor. Matmazel Sandego'nun öldüğü düşünülüyor. Cinayet sahte. Kanıtlar soruşturmaya teslim edilmiş. Suç kesin. Planlanan suç, Lüpe'nin suç ortakları tarafından bildirilmiş. Ölen şeflerinin intikamını almak için gerçekleştirilmiş. İşte bu sebeple böyle bir tasarının harika dehasını görüyorsunuz. Bu sebeple, ah bunu nasıl söyleyeceğim... Bu sahte ölüme olan inanç herkes tarafından benimseniyor. Bir inancı ortaya çıkarmak yetmez. Ona bir kesinlik aşılamak da gerekir. Lupin benim müdahalemi, şapel hilesini öğreneceğimi ve yeraltı mezarını keşfedeceğimi öngörüyor. Mezar boş olacağı için de inşa ettiği bütün temelin çökeceğini biliyor. Ama mezar boş olmayacak. Aynı şekilde deniz cesedini kıyıya vurursa Matmazel vegonun ölümü de kesinleşmiş olacak. Deniz, Matmazel'in cesedini kıyıya vururacak. Olağanüstü bir zorluk. Aşılamaz ikile engel. Evet, lüpen dışında herkes için bu doğru olabilir. Ama lüpen için değil. Tıpkı öngördüğü gibi şapel hilesini çözüyorum. Yeraltı mezarını keşfediyorum. Lüpen'in saklandığı yere iniyorum. Ve ceset orada. Lüpe'nin öldüğünü kabul eden herkes bozguna uğrayacaktı. Bu ihtimali bir saniye bile kabul etmedim. Önce sezgiyle sonra akıl yürütmeyle. Kurnazlıklar yararsızdı ve bütün planlar da sonuçsuzdu. O an kendi kendime dedim ki bir kazmayla yerle bir olan taş bloğun yeri enteresan bir açıklıkla değiştirilmişti. Çünkü en küçük bir darbe bile çığ gibi düşmesine sebep olmalıydı. Ve düşerken kaçınılmaz olarak sahte arsen lüpenin kafasını tanınmayacak şekilde parçalamalıydı. Başka bir bulgu daha. Bu olaydan yarım saat sonra Matmazel'in cesedinin diyet ve kayalıklarında bulunduğunu öğrendim. Aslında cesedin Matmazel'e ait olduğu sanılıyordu. Çünkü kolunda genç kızınkine benzeyen bir bileziklik vardı. Bununla beraber bu bilezik de kimliğine dair tek işaretti çünkü bu cesette tanınamaz haldeydi. İşte tam o anda hatırlıyorum. Birkaç gün önce La Vigie de Dieppe'deki bir evde Amerikalı bir çiftin ikamet ettikleri müde kendilerini zehirleyerek intihar ettiklerini okumuştum. Cesetleri öldükleri günün akşamı kayboldu. Envegmü diye koşuyordum. Haberin cesetlerin kaybolması dışında doğru olduğu söyleniyordu. Çünkü kurbanların kardeşleri cesetleri teşhis etmeye gelmişlerdi ve rutin kontrollerden sonra oradan götürenler de yine onlardı. Bu kardeşler şüphesiz ki Arsene Lüpen ve ortağıydı. Sonuç olarak kanıtlanmıştı. Arsene Lüpen'in genç kızın ölümünü neden yalandan tasarladığını ve öldüğüne dair dedikoduları neden doğruladığını biliyoruz. Kızı seviyor. Ama bunun bilinmesini istemiyor. Bunun bilinmemesi için de hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Kendisinin ve matmazelin rolünü oynayacak, cesetleri kaçıracak kadar ileri gidiyor. Böylece huzura erişecekler. Asla kaygı duymayacak. Kimse onun kılıfına uydurmaya çalıştığı gerçekten şüphelenmeyecek. Kimse mi? Hayır. Yalnızca üç düşmanı. Gerekirse bazı şüphelere akıl erdirilebilirdi. Dönmesi beklenen Ganymard, boğazı geçecek Herlock Shoms ve olay yerindeki ben. Burada üçlü bir tehlike var. Ortadan kaldırıyor. Ganymardı kaçırıyor. Herlock Shoms'u kaçırıyor. Bana Bigedu tarafından bıçaklı bir saldırı düzenliyor. Aydınlığa kavuşması gereken tek bir nokta kalıyor. Lüpen, oyuk iğne belgesini benden çalmak için neden bu kadar hırslandı? Bununla beraber... Belgeyi benden alarak içeriğini de hafızamdan sileceğini ummuştu. Peki neden? Kağıdın türünün ya da başka bir kanıtın bana herhangi bir bilgi sağlayacağından mı korktu? Ne olursa olsun, Anka M. vakası hakkındaki kesin gerçeklik bu yöndedir. Tekrar ediyorum, hipotez öne sürdüğüm açıklama içinde bir rol oynuyor. Hatta kişisel soruşturmamda da aynı şekilde büyük bir rol oynadı. Ama Lupen'le savaşmak için. Kanıt ve olgular beklenseydi ya büyük bir risk alınarak halen daha bekleniyor olunacaktı ya da Lüpe'nin kendi işine gelecek şekilde hazırladığı sahte kanıtlar keşfedilecekti. Olgulara güvenim tam. Her şey bilindiğinde hipotezim de tüm noktalarıyla onan, onaylanacak. Arsene Lüpe'nin bir an olsun hükmüne giren, babasının kaçırılmasıyla allak bullak olan ve yenilgiyi kabullenen Buge, Tüm bunlara rağmen sessizliğini korumayı başaramamıştı. Değiştirilmesi için fazla iyi ve tuhaftı hakikat. Üstelik sunduğu kanıtlar da çok mantıklı ve inandırıcıydı. Bütün dünya nefesini tutmuş bir şekilde bu genin açıklamalarını beklemiş. O da nihayet konuşmuştu. Aynı günün akşamında makalesi yayımlandığı zaman gazeteler bu genin babasının kaçırıldığını duyurdu. Zaten İzito'da Şegboğa'dan gelen bir mektupla saat 3'te uyarılmıştı. İz üstünde. Bu darbenin şiddeti genç bu geyi sersemletmişti. Aslında makalesini yayınlayarak insana tedbiri elden bıraktıran o dayanılmaz güdülerden birine boyun eğmesine rağmen babasını gerçekten de kaçırabileceklerine inanmamıştı. Çok iyi önlemler alınmıştı. Şegboğa'daki arkadaşları yalnızca babasını koruma talimatı almamış, onun giriş çıkışlarını takip etme, onu bir an olsun yalnız bırakmama, hatta mektupları açmadan vermemekle yükümlüydüler. Hayır tehlike yoktu, Lüpen blöf yapıyordu. Zaman kazanmak için düşmanının gözünü korkutmaya çalışıyordu. Bu darbe neredeyse öngörülemezdi ve ge günün sonunda çırpınmaktan güçsüz düşmüş bir şekilde Acı dolu bir şaşkınlık duymaya başlamıştı. Ona güç veren tek bir fikir vardı. Oraya gitmek, neler olduğunu bizzat görmek ve saldırıya geçmek. Şegboa'ya bir telgraf gönderdi. Saat sekize doğru San Lazare garına varmıştı. Birkaç dakika sonra da ekspres tren onu istikametine doğru götürmekteydi. Sadece bir saat sonra mekanik bir hareketle perondan aldığı akşam gazetesini açtı. Belüpen'in yazdığı makaleye dolaylı yoldan cevap verdiği meşhur mektubu gördü. Sayın Editör, İçinde bulunduğumuz bu destansız zamanlarda göz ardı edilen mütevazı kişiliğimin bu cansız ve güçsüz dönemde göze batmadığını söyleyemem. Ama kalabalıkların ahlaksız merakının sadece yalancı bir boşboğazlığa dönüşerek aşacağı bir sınır var. Özel hayatın sınırına artık saygı duyulmuyorsa... Vatandaşların hakları nasıl korunacak? Gerçeğe duyulan baskın ilgi bunun mazereti midir? Benim nezdimde boş bir meraktır bu. Çünkü gerçek biliniyor ve ben de resmi bir itiraf yazmak için güçlük duymuyorum. Evet, Matmazel Sanvegon yaşıyor. Evet, onu seviyorum. Evet, o beni sevmediği için büyük bir keder duyuyorum. Evet, küçük buge doğruluğu ve açıklığıyla hayran olunası bir soruşturma yaptı. Evet, her konuda hemfikiriz. Artık bilmece yok. Peki sonra? Benim bile ruhumun derinliklerine ulaşmak, hala kanayan ahlaki yaraların en gadlarıdır. En mahrem duygularımın ve en gizli sırlarımın toplumsal kötülüğe daha fazla teslim edilmemesini dilerim. Barış istiyorum. Matmazel Sanvego'nun sevgisini fethedebilmek için... Ve zayıf akrabalık ilişkileri nedeniyle amcasının ve kuzeninin ona yaptığı sayısız zalimliği bu söylenmedi, hafızasından silebilmek için istiyorum. Arzuladığı her şeyi ayaklarının altına sereceğim. İster dünyanın en güzel mücevherini ister dünyanın en ulaşılmaz hazinesini talep etsin. Matmazel mutlu olacak, beni sevecek. Ama tekrar söylüyorum. Tüm bunları başarabilmek için bana barış gerekli. Bu yüzden silahımı bırakıyorum ve düşmanlarıma zeytin dalı uzatıyorum. Bir yandan da onları içtenlikle uyarıyorum. Çünkü reddettikleri takdirde bu ciddi sonuçlara yol açabilir. Sir Harlington meselesine de değinmeden geçmemek lazım. Harika bir çocuk o. Kuli adında bir Amerikalı milyarderin sekreteri ve bu adamdan Avrupa'daki bütün antik sanat eserlerini soyup soğana çevirme emri almış. Bu olayı keşfetmek mümkün. Artık talihsizlik mi denir? Arkadaşım Etienne de Wudge'ye, namı diğer Arsène Lüpen'e, yani bana rastladı. Bu sayede Bay Jevga adındaki bir adamın dört Rubens tablosunu elden çıkarmak istediğini öğrendi. Ama satış gerçek tabloların kopyalarıyla değiştirilmesi, ve bu pazarlığın gizli kalması şartıyla yapılacaktı. Arkadaşım Woodge, Bay Jevga'yı, Düğü'yü satmaya karar vermesi için sıkı bir şekilde ikna etmeye çalıştı. Müzakereler, Rubens tabloları ve Chapelle Düğü'deki oymalı taşlar emin bir yere taşınana kadar arkadaşım Woodge'nin nezdinde tamamen iyi niyetle devam ederken Sir Harlington'ın nezdinde ise sevimli bir saflıkla sürdürüldü. Ama Sir Harrington hapse girdi. Ama talihsiz Amerikalıyı serbest bırakmaktan başka bir seçenek yok. Çünkü kendisine biçilen kandırılmış mütevazı adam rolünü oynamakla yetindi ve milyarder patronu da yakalanmaktan korktuğu için tutuklanmasına hiçbir itirazda bulunmayarak Cole'nin adına leke sürdü. Bu sırada arkadaşım Etienne Woodgee'yi yani beni tebrik etmek gerek. Çünkü Kuli'den avans olarak aldığım 500 bin frankla toplum ahlakından aç almaya devam ediyorum. Yazdığım satırların uzunluğundan dolayı beni affedin aziz editörüm. En güzide saygılarımla. Arsen Lüpen. İzito bu mektubu oyuk iğne belgesine dair bir ipucu bulmak ümidiyle titizlikle tarttı. Doğruluğunu kanıtlamanın kolay olduğu şu prensipten yola çıktı. Lüpen açıkça bir zorunluluğu olmadan bir sebebi olmadan gazetelere mektup gönderme zahmetinde bulunmazdı. Zira olayların bugün ya da yarın ortaya çıkması kaçınılmazdı. Peki neden mektup yazmıştı? Bir karşılık alamayacağı aşkını hangi gizli amaç uğruna itiraf ediyordu? Aranması gereken nokta orada mıydı? Sir Harlington'la ilgili açıklamaların satır aralarında mıydı? Yoksa daha ileride... Görünüşte belki de kötü, kalleş ve şaşırtıcı bir fikir öne sürme amacı taşıyan tüm bu kelimelerin arka planında mıydı? Genç adam saatlerdir kompartımanından çıkmamıştı. Düşünceli ve endişeliydi. Bu mektup ona güven vermiyordu. Sanki bizzat kendisi için, kendisini yanıltmak için yazılmış gibiydi. Hayatında ilk kez korkunun o belirgin heyecanına göğüs geriyordu. Çünkü doğrudan bir saldırı altında olduğunu sanmıyordu ama tanımlanamaz ve ikircikli bir mücadele yöntemiyle karşı karşıyaydı. Kendi hatası yüzünden kaçırılmış iyi kalpli yaşlı babasını düşünerek böyle adaletsiz bir düelloya katılmanın delilik olup olmadığını kaygıyla sorguladı. Sonuç kesin değil miydi? Lüpen savaşı çoktan kazanmamış mıydı? Kısa süreli bir güçten düşüş. Kompartmanından indiğinde saat sabah 6'ydı. Birkaç saatlik uykuyla canlanmış bütün inancını geri kazanmıştı. Beronda Buge'nin babasını konuk eden askeri liman memuru Figobegval ve onun 12-13 yaşlarındaki kızı Charlotte kendisini bekliyordu. Her şey yolunda mı? diye sordu Buge. Kibar adam homurdanarak onu durdurdu. Civardaki kafelerden birine götürdü. Kahve ikram etti. Ve konuyla alakası olmayan en küçük bir yorum hakkı dahi tanımaksızın Aklına geleni söylemeye başladı. Babam kaçırılmadı değil mi? Bu imkansız. İmkansız ama şu an kayıp. Ne zamandan beri? Bilmiyoruz. Nasıl? Dün sabah saat altıda aşağıya indiğini görmeyince kapısını açtım. Odada değildi. Ama bir gün önce odada mıydı? Evet. Evvelsi gün odasından çıkmadı. Biraz yorgundu. Charlotte ona öğle yemeğini saat 12'de, akşam yemeğini de akşam saat 7'de götürdü. O zaman evvelsi gün akşam saat 7 ile dün sabah saat 6 arasında kayboldu. Evet, bir önceki gece, sadece, sadece ne? Geceleri silah fabrikasından çıkmak imkansızdır. Bu çıkmadı mı demek oluyor? İmkansız. Arkadaşlarım ve ben bütün limanı araştırdık. O zaman çıktı. İmkansız her taraf korunuyor. Buget düşündü, sonra konuştu. Yatağı bozulmuş muydu? Hayır. Odası düzenli miydi? Evet, piposunu, tütününü, okuduğu kitabı bıraktığı yerde buldum. Hatta kitabın ortasında sizin küçük bir fotoğrafınız ayraç görevi görüyordu. Gösterin. Fugo Begwell fotoğrafı verdi. Buge şaşırmış gibiydi. Fotoğrafı anında anımsadı. Ayakta, elleri cebinde, çevresinde dikili ağaçların ve harabelerin olduğu bir çimenlik. Bu sizin ona gönderdiğiniz son portreniz olmalı. Bakın, arkasında tarih var. 3 Nisan. Fotoğrafçının ismi Redöval ve şehrin adı Lyon Sügmehmeh olabilir, dedi Figobegval. İzidor resme odaklanmıştı. Kendi yazısıyla yazılmış şu küçük notu okuyordu. Redöval. Üç, dört, Lyon. Birkaç dakika boyunca sessizliğini korudu. Sonra devam etti. Babam size bu fotoğrafı göstermemiş miydi? Zannetmiyorum hayır. Bunu dün görmek beni şaşırttı. Çünkü babanız bize sık sık sizden bahsederdi. Yeniden sessizlik bu sefer uzun sürdü. Fugobekval homurdandı. Atölyede işim var. Eğer kalkabilirsek... Sustu. İzido gözlerini fotoğraftan ayırmamıştı her yönünü inceledi. Sonunda genç adam şöyle sordu. Şehrin dışında, küçük bir yerde Lyon Dah isimli bir han var mı? Evet, evet. Buradan yaklaşık beş kilometre uzaklıkta. Valonya yolunda değil mi? Gerçekten de Valonya yolunda. Pekala, bu hanın, Lüpe'nin arkadaşlarının sürekli gittikleri bir yer olduğunu farz etmem için gerekli donanıma sahibim. O handan babamla iletişim kurdular. Ne fikir ama. Babanız kimseyle konuşmadı. Kimseyi görmedi. Kimseyi görmedi ama aracılık yapıldı. Kanıtınız var mı? Bu fotoğraf. Ama bu sizin fotoğrafınız. Benim ama ben göndermedim. Hatta bu fotoğraftan haberim bile yok. Amga Mayı harabelerinde benden habersiz çekilmiş. Kuşkusuz ki sorgu yargıcının zabıt katibi tarafından. Bildiğiniz gibi bu adam Arsene Lüfe'nin suç ortağıydı. Yani bu fotoğraf babamın güvenini kazanmalarını sağlayan tılsındı ama kim benim evime kim girebilir ki bilmiyorum ama babam tuzağa düştü ona benim bu civarlarda olduğumu ve onu görmek istediğimi ona Leon Hanı'nda randevu verdiğimi söylediler o da inandı. Ama çok çılgınca bir fikir bu nasıl doğrulayabilirsiniz? Çok basit. Fotoğrafın arkasına yazımı taklit etmişler. Randevu ayarlamışlar. Balonya yolu, 3400 kilometre, Lyon Hanı. Babam geldi. Onu ele geçirdiler. İşte hepsi bu. Olabilir, diye mırıldandı Fugobekval. Serseme dönmüştü. Olabilir. Olayların böyle geliştiğini kabul ediyorum ama bu babanızın gece vakti buradan nasıl çıktığını açıklamıyor. Gübe gündüz çıktı ama randevuya gitmek için geceyi bekledi. Ama evvelsi gün odasından hiç çıkmadı ki. Bunun sağlamasını yapabiliriz. Limana koşun. Evvelsi gün öğleden sonra nöbet tutan bir adamınızı bulun. Eğer beni burada bulmak istiyorsanız acele edin. Yani gidiyor musunuz? Evet trene bineceğim. Nasıl yani? Ama daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ya soruşturmanız? Soruşturmam bitti. Bilmek istediğim her şeyi neredeyse biliyorum artık. Şegbu'yu bir saat içinde terk etmiş olacağım. Fugobegval ayağa kalktı. Buge'ye baktı. Büsbütün afallamıştı. Bir an tereddüt ettikten sonra kasketini aldı. Geliyor musun Charlotte? Hayır dedi Buge. Hala bazı bilgilere ihtiyacım var. Onu burada bırakın biraz gevezelik ederiz. Onu küçüklüğünden beri tanırım. Fugobegval gitti. Buge ve küçük kız kafede yalnız kaldılar. Dakikalar geçmişti ki içeri bir çocuk girdi. Fincanları bıraktı ve ortadan kayboldu. Genç adamın gözleri Charlotte'un gözlerini buldu. Huge elini kızın elinin üzerine tatlılıkla koydu. Kız ona iki ya da üç saniye baktı. Soluğu kesilmiş, kendini kaybetmiş gibiydi. Sonra başını kollarının arasına alarak birdenbire hıçkırmaya başladı. Kızın ağlamasına izin verdikten biraz sonra şöyle dedi. Her şey senin başının altından çıktı. Aracılık eden de sensin öyle değil mi? Fotoğrafı getiren de sensin. İtiraf ediyor musun? Doğru olmadığını bildiğin halde babamın evvelsi gün odasında olduğunu söyledin. Çünkü çıkması için ona sen yardım etmiştin. Kız cevap vermiyordu. Buge devam etti. Neden yaptın bunu? Sana para mı verdiler? Elbette. Kurdele almak, elbise diktirmek için. Kızın kollarını ayırdı ve başını kaldırdı. Gözyaşlarıyla kaplanmış zavallı, sevimli ve endişeli bir suratı vardı. Bu küçük kızların suç işlemelerinin sebebi türlü kandırmaca ve zayıflıklara her daim meyilli olmalarından kaynaklanıyordu. ''Hadi'' dedi Buge. ''Bitti. Bu konudan bahsetmeyelim artık. Sana nasıl yaptığını dahi sormuyorum. Sadece ihtiyacım olan ne varsa hepsini anlatacaksın. Seni şaşırtan bir şey oldu mu? Belki dedikleri bir şey. Kaçırma nasıl gerçekleşti?'' Hemen cevap verdi. ''Arabayla aralarında konuşurlarken duydum. Hangi yoldan gittiler? Bunu bilmiyorum. Senin yanındayken bize ipucu verebilecek bir şey söylemediler mi? Hiçbir şey. Ama şöyle bir konuşma geçti. Kaybedecek zamanımız yok. Yarın sabah sekizde patron bize oradan telefon edecek. Orası neresi? Hatırla. Bir şehir adı mıydı? Evet, bir isim. Şato gibi. Şato Bigyan? Şato... Şato -Gay? Hayır, hayır. Şatoğu? İşte bu, Bu Buge, kızın lafını bitirmesini beklemedi. Derhal ayaklandı. Gözü ne Fugobevali ne de küçük kızı gördü. Kız şaşkınlıkla kendisine bakarken kapıyı açtı ve gara koştu. Şatoğu, madame. Şatoğu için bir bilet. Le Moan ve Tu üzerinden mi? diye sordu memur. Kesinlikle. En kısası. Öğle yemeğine yetişebilecek miyim? Ah Hayır. Akşam yemeğine, uyumak için. Hayır, bunun için Paris'ten geçmek gerekir. Paris Ekspresi saat sekizde kalkıyor. Geç kalırsınız. Ama geç değildi. Buge onu hala yakalayabilirdi. Hadi, dedi Buge ellerini kavuşturarak. Şegboa'da sadece bir saat geçirdim ama iyi istifade ettim. Charlotte'u yalancılıkla suçlama fikrine bir an bile kapılmadı. Zayıf, perişan ve en kötü ihaneti bile işlemeye hazır bu küçük canlılar, Aynı şekilde içtenliğin dürtülerine itaat ediyordu. Buge, kızın korkulu gözlerinde yaptığı kötülüğün utancını ve onu tekrar onarmanın mutluluğunu görmüştü. Lüpen’in ima ettiği ve suç ortaklarının kendisine telefon ettiği şehrin şatoğu olduğundan emindi. Paris'e geldiğinde takip edilmemek için gerekli bütün tedbirleri aldı. Zamanın önemli olduğunu hissediyordu. Onu babasına götürecek doğru yolda ilerliyordu ve en ufak bir tedbirsizlik her şeyi alt üst edebilirdi. Lise arkadaşlarından birine gitti ve bir saat kadar kaldı. Artık tanınamazdı. Büyük kareleri olan kahverengi bir kıyafet giymişti Ve altına çektiği kısa pantolonuyla, yün çoraplarıyla, başındaki seyahat şapkasıyla, renkli çehresi ve takma kızıl sakalıyla 30'lu yaşlarda bir İngiliz'i andırıyordu. Bir ressama ait olduğu anlaşılan bir takım ıvır zıvırların asılı olduğu bir bisiklete atladı ve Ostailis garına doğru yola koyuldu. Akşam Isudu'da kaldı. Ertesi gün seher vakti pedallara asıldı. Saat 7'de Chateau postanesine varmıştı ve Paris'le irtibata geçmek istiyordu. Beklemek zorundaydı. Ayrıca konuştuğu bir memurdan evvelsi gün aynı saatte sürücü kıyafetiyle gelen başka bir şahsında Tıpkı onun gibi Paris'le iletişim kurmak istediğini öğrendi. Kanıt tamamdı. Daha fazla beklemeyecekti. Öğleden sonra inkar edilemez bir kanıt yakaladı. Bir limuzin Tuğ yolunu takip ederek Büzonce kasabasına ardından da şateoya geçmişti ve şehrin dışına kadar uzanan ormanın kenarında durmuştu. Saat 10'a doğru bir şahsın sürdüğü bir fayton limuzinin yanında durmuştu. Sonra Bizonse vadisinden güneye doğru uzaklaşmıştı. O sırada sürücünün yanında başka biri daha vardı. Otomobile gelince ters yönden kuzeye, Duya yönelmişti. İzito, Faito'nun sahibini kolayca buldu ama hiçbir şey öğrenemedi. Arabasını ve atını birine kiralamıştı. O da kiraladıklarını ertesi gün bizzat kendisi getirmişti. Son olarak yine aynı akşam Isido Otomobilin Isuda'ya henüz geçtiğini ve o yana doğru yola devam ettiğini tespit etti. Bu da Paris'e gidiyor demekti. Bütün bu bilgilerden şüphesiz ki tek bir sonuç çıkıyordu. Bu genin babası yakındaydı. Öyle olmasaydı bu insanlar şatoya telefon etmek için neden yaklaşık 500 kilometre kat ettikten sonra dik bir açıyla Paris yoluna sapsındı ki? Bu olağanüstü gezinin özel bir amacı vardı. Bu genin babasını ona tahsis edilen yere götürmek. Isidu kendi kendine ve bu yer elimin altında diyordu umutla titreyerek. Buradan 10-15 kilometre ötede. Babam onu kurtarmamı bekliyor. Orada benimle aynı havayı soluyor. Hemen sonra köye gitti. Haritasını alarak ona küçük karelere böldü. Çiftliklere girerek ve köylülerle konuşarak İlkokul öğretmenlerini, belediye başkanlarını, rahipleri ziyaret ederek, kadınlara danışarak sırayla her bir kareye ulaşıyordu. Amacına ve düşlerine henüz geç olmadan ulaşacağını hissediyordu. Mesele artık sadece babası olmaktan çıkmıştı. lüpen'in hapsettiği bütün tutsakları kurtarmayı umuyordu. Raymond'u, Ganimart, Herlock Shoms ve belki de diğerlerini çok daha fazlasını... Onlara ulaşmaya çalışarak aynı zamanda Lüpen'in kalesine ulaşmayı hedefliyordu. Dünyanın dört bir yanından çaldığı hazineleri biriktirdiği yere, onun inine, o girilemez sığınağına. Ama 15 günlük verimsiz araştırmalardan sonra heyecanı tükenmişti. Güvenini çok çabuk kaybetti. Başarı ortaya çıkmakta gecikerek günden güne neredeyse imkansız hale geldi. Soruşturma planına uymaya devam ettiği halde çalışmaları en ufak bir keşifle dahi sonlansa bu ona gerçekten de bir sürpriz olacaktı. Günler sıradan ve bezginlikle geçti. Kontjevga ve kızının Amgameyi'yi terk edip Nice yakınlarına taşındıklarını gazetelerden öğrendi. Aynı zamanda Arsene Lupin'in verdiği bilgilere uygun olarak Sir Harlington'un salındığını, masumluğunun kanıtlandığını da öğrendi. İki gün gide, iki günde Ajant'ın kalarak bulunduğu yerleri sürekli değiştirdi. Sonuç hep aynıydı ve artık oyunu neredeyse bırakmak üzereydi. Babasını götüren Fayton hiç şüphesiz her aşamayı bir bir yerine getirerek babasını bir o arabadan bir diğer arabayla taşımış olmalıydı ve babası artık çok uzaklardaydı. Bu yüzden bulunduğu yerden ayrılmayı düşündü. Ama bir pazartesi sabahı pulsuz bir zarfın içinde Paris'ten gönderilen ve onu allak bullak eden bir mektup aldı. Duyguları taşıyacak kadar yoğunlaşmıştı. Birkaç dakika boyunca hayal kırıklığına uğrama korkusuyla zarfı açmaya cesaret edemedi. Elleri titriyordu. Bu mümkün müydü? O iblis düşmanının gönderdiği bir tuzak değil miydi bu? Ansızın zarfı açtı. Mektup babasındandı. Onun tarafından yazılmıştı. Babasının yazısının bütün özelliklerini genin çok iyi tanıdığı tüm yazma alışkanlıklarını gösteriyordu. Okudu. Bu kelimeler sana ulaşacak mı benim kıymetli oğlum? Buna inanmak istiyorum. Kaçırıldığımda bütün gece otomobille dolaştık. Sonra dolaşmaya sabah da devam ettik. Hiçbir şey göremedim. Gözlerim bağlıydı. Beni hapsettikleri şatonun, Yapısı ve parkın bitki örtüsü dikkate alındığında Fransa'nın merkezinde olduğumu söyleyebilirim. Kaldığım oda ikinci katta. İki pencereli bir oda. Bir penceresi salkım çiçeğiyle neredeyse tamamen kapalı. Öğleden sonra sıkı bir gözetim altında birkaç saat parka gidip gelmekte özgürüm. Bu mektubu sana tesadüfen yazıyorum. Onu bir taşa tutturdum. Belki bir gün onu duvardan aşağıya atabilirim. Ve bir köylü gelip de bunu bulabilir. Endişelenme. Bana çok iyi muamele ediyorlar. Seni seven ve sana verdiği sıkıntıyla kahrolan yaşlı baban buge. İzido hemen mektuptaki damgaya baktı. Kuzyon. Haftalardır bu bölgeyi araştırmak için yanıp tutuşuyordu. Bir an olsun yanından ayırmadığı küçük cep rehberine danıştı. Kuzyon. Ejson kantonu. Demek ki oradan da geçmişlerdi. Tedbir olarak bölgede tanınmaya başlanan İngiliz kimliğini bırakıp işçi kılığına girdi ve Kuzyon'a gitti. Pek sıradan bir köydü. Orada mektubu gönderini öğrenmek kolay oldu. Böylece şans yüzüne hemencecik güldü. Geçen çarşamba postaneden bir mektup gönderildi mi? diye sordu belediye başkanı. Bugünün güvendiği kibar bir burjuvaydı ve hizmetine hazırdı. Dinleyin, size değerli bir kanıt sunabileceğime inanıyorum. Cumartesi sabahı. Baba gele. İlçenin panayırlarını yapan yaşlı bir bile rastladım. Bana sayın belediye başkanı bir mektup pulsuz olsa da gider mi diye sordu. Elbette dedim. Varış yerine kesinlikle ulaşır mı? Kuşkusuz. Sadece ödenmesi gereken ek bir vergi var. Hepsi bu. Baba gel nerede oturuyor? Şu tepede. Yalnız başına oturuyor. Mezarlıktan sonraki kulübe. Size eşlik etmemi ister misiniz? Uzun ağaçların çevrelediği bir bostanın tam ortasında ıssız bir kulübeydi. Adımlarını atar atmaz bekçi köpeğinin bağlı olduğu kulübeden üç saksağın havalandı. Köpek avlamadı ve onların yaklaşmasına tepki göstermedi. ge şaşırarak ilerledi. Hayvan yan yatmıştı. Patileri gergindi. Ölmüştü. Aceleyle eve doğru koştular. Kapı açıktı. İçeri girdiklerinde nemli ve alçak odanın bir köşesinde yere serilmiş kötü bir ot şiltenin üzerinde giyinik vaziyette yatan bir adam. Babaşa gel diye haykırdı belediye başkanı. Oda mı ölmüş? Yaşlı adamın elleri soğuktu. Yüzünde korkunç bir solgunluk vardı. Ama kalbi zayıf ve yavaş bir ritimle hala atıyordu. Ve yara almışa benzemiyordu. Onu canlandırmayı denediler. Beceremeyeceklerini anladıklarında Bughe doktor çağırmaya gitti. Doktor da daha fazlasını yapamadı. Yaşlı adam acı çekiyormuş gibi değildi. Sadece uyuyordu ama suni bir uykuydu bu. Sanki hipnozla ya da bir uyuşturucuyla uyutulmuş gibiydi. Ertesi gece olduğunda Isido hala adama göz kulak olmaktaydı. Soluklarının daha kuvvetli olduğunu, bütün varlığının onu felç eden görünmez bağlardan kurtulmaya başladığını fark etti. Erkenden uyandı ve vücudu normal işleyişine geri döndü. Yemek yedi, kımıldadı. Ama genç adamın sorularına cevap veremedi. Beyni hala açıklanamayan bir mahmurlukla uyuşmuş vaziyetteydi. Ertesi gün Buge'ye ''Sizin burada ne işiniz var?'' diye sordu. İlk defa yanında bir yabancının olmasına şaşırıyordu. Yavaş yavaş kendine geldi. Konuşmaya başladı. Planlar yaptı. Ama Buge uykuya dalmadan önce neler olduğu konusunda bir takım sorular sorduğunda sanki... Hiçbir şey anlamıyormuş gibiydi. Buge onun gerçekten de hiçbir şey anlamadığını hissetti. Geçen cumadan beri başına gelen hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Hafızasını kaybetmişti. Gündelik hayatının akışında ansızın oluşan bir girdap gibiydi. Cuma sabahını ve öğleden sonrasını anlattı. Pazar için neler hazırladığını, handa yediği yemeği, sonra, sonra hiçbir şey. O günün cumartesi olduğunu ve bir gün sonra uyandığını zannediyordu. Bu ge için bu korkunç bir olaydı. Hakikat oradaydı. Babasının kendisini beklediği parkı gören bu gözlerdeydi. Mektubu alan bu ellerdeydi. Bu bulanık zihin sahneyi, dekoru, trajedinin yaşandığı o ufak köşeyi kaydetmişti. Artık çok yaklaştığı hakikatin zayıf yankısını bu ellerden, bu gözlerden ve bu zihinden çıkarabilirdi. Gayretlerinin çarptığı bu dokunulmaz ve inanılmaz engel, sessizliğe ve unutkanlığa sebep olan bu engel sanki Lupen'den bir iz taşıyordu. Lupen, Buge'nin babasının göndermeye çalıştığı ipucu hakkında bilgi sahibi olmalıydı. Tanıklığıyla canını sıkabilecek tek kişiyi kısmi bir ölüme yollayan da Lupen olmalıydı. Bugen ise planlarının açığa çıktığının farkında değildi. Lupen'in onun sinsi atağından haberdar olduğunu, ve mektubun Buge'ye ulaştığını bilerek ona karşı savunmaya geçtiğini bilmiyordu. Yoldan geçen bir adamın bu işe bulaşmasını dahi engellemek ne öngörüydü ne akıldı ama. Artık hiç kimsenin park duvarları arasında yardım bekleyen bir mahkumun varlığından haberi yoktu. Kimsenin mi? Buge biliyordu. Ama babaşa gel konuşamıyordu. Eh en azından yaşlı adamın gidip geldiği pazar yolu öğrenilebilirdi. Ve bu sayede belki de en sonunda babasının yerini saptayabilecekti. İzitu, babaşa gelin kulübesine giderken dikkat çekmemek için büyük tedbirler alsa da oraya bir daha gitmemeye karar verdi. Figesland'deki pazarın cuma günleri kurulduğunu öğrendi. Figesland 10 kilometreye yayılmış büyük bir kasabaydı ve oraya ulaşmak için ya oldukça dolambaçlı ana yol ya da diğer kestirme yollar kullanılabilirdi. Cuma günü gelip çattığında ana yoldan gitmeye karar verdi ve dikkatini çeken hiçbir şeye rastlamadı. Yüksek duvarların ardında eski bir şato silüetinden başka hiçbir şey yoktu. Figes'lende bir handa öğle yemeği yedi. Tam ayrılmaya hazırlanıyordu ki Babaşa gelin küçük bileyici arabasını iterek oradan geçtiğini gördü. Onu hemen uzaktan takip etti. Yaşlı adam iki mola verdi. Ve mola verdiği her iki durakta da 12 kadar bıçak biledi. Nihayetinde Kuzan ve Ejzon'a çıkan büsbütün farklı bir yola saptı. Buge adamın arkasında saklandı. Beş dakika bile yürümemişti ki bu adamı takip edenin bir tek kendisi olmadığı izlenimine kapıldı. Aralarında biri vardı. Baba ile aynı zamanda duruyor ve aynı zamanda ilerliyordu. Fark edilmemek için fazla bir tedbir almıyordu. Onu takip ediyorlar diye düşündü Buge. Belki de duvarın önünde durup durmayacağını bilmek istiyorlardır. Yüreği hızla çarptı. Artık ne olacaksa olmak üzereydi. Arka arkaya yürüyen bu üç kişi yokuşlardan inip çıktıktan sonra Kuzan'a vardılar. Babaş'a gel orada bir saatlik bir mola verdi. Sonra nehre doğru indi ve köprüyü geçti. Ama Buge'yi şaşırtan öbür adamın nehri geçmemesi oldu. Uzaklaşan yaşlı adama baktı ve görüş alanından çıkar çıkmaz tarlalara uzanan patika yola saptı. Ne yapmalıydı? Buge birkaç saniye tereddüt etti. Sonra birdenbire karar verdi. Bu adamın peşine düştü. Babaşa gelin yoluna doğru devam ettiğini anlamış olacak diye düşündü. Sakinleşti ve işte gidiyor. Acaba nereye? Şatoya mı? Sonuca yaklaşıyordu. Tatlı bir neşe dalgasıyla havalara uçtuğunu hissetti. Adam nehre hükmeden karanlık bir koruluğa girdi. Sonra patikanın ufkunda aydınlıklar içinde tekrar gözüktü. Bu de koruluktan çıktı ve adamı gözden kaybettiğini fark edince çok şaşırdı. Gözleriyle onu arıyordu ve ansızın bir çığlık atarak geriye doğru tek sıçrayışta adamın az evvel terk ettiği ağaçların hizasına geçti. Sağında yüksek surlardan oluşan bir kale görmüştü. Eşit uzaklıktaki ağır payandalarla çevreleniyordu. Orada, orada olmalı. Babası bu duvarların ardındaydı. Lüpe'nin kurbanlarını hapsettiği o gizli yeri bulmuştu. Ağaçların kalın yapraklarını kendine siper etmişti ve oradan uzaklaşmaya cesaret edemedi. Yavaşça ve neredeyse yüzük oyun sağa doğru yöneldi. Böylece komşu ağaçların doruk noktasının hizasındaki bir tepeciye ulaştı. Duvarlar ondan daha yüksekti. Böylece şatonun çatısını gördü. 13. Louis dönemini andıran eski bir çatıydı bu ve tam ortaya konmuş çok yüksek ve sivri bir kulenin etrafında incecik çan kuleleri yükseliyordu. O gün daha fazla ileri gitmedi. Saldırı planını hazırlamak için hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadan düşünmeye ihtiyacı vardı. Lüpene üstün gelme, savaş saatini ve tarzını belirleme sırası şimdi ondaydı. Oradan ayrıldı. Köprünün yanında kovayla süt taşıyan iki köylü kadına rastladı. Onlara ''Şuradaki şatonun adı ne? Ağaçlarının arkasındakinin?'' diye sordu. ''Bu bayım iğne şatosudur.'' Sorusuna hiçbir değer atfetmemişti aslında. Cevap onu allak bullak etti. ''İğne şatosu. Ah, şu an neredeyiz peki? Indre ilçesinde miyiz? Hayır İndre nehrin öbür tarafında kaldı. Buradan itibaren oyuk diye geçiyor.'' Esitonu'nun gözleri kamaştı. İğne Çatosu, oyuk ilçesi, oyuk iğne, belgenin kilit noktası. Zafer temin edildi, kesindi. Bir kelime daha etmeden kadınlara sırtını döndü ve tıpkı bir sarhoş gibi sendeleyerek oradan ayrıldı. Tarihi bir sır. Buge bu işi en kısa zamanda çözecekti. Tek başına hareket edecekti. Polise haber vermek çok tehlikeliydi. Ayrıca onlara tahminlerden başka bir şey sunamazdı. Üstelik polisin yavaşlığından, kaçınılmaz muhbirliklerden ve soruşturma yapılmasından korkuyordu. Çünkü Lüpen her şeyden haberdar olur ve kaçmak için yeterli zamanı bulabilirdi. Ertesi gün saat 8 itibariyle paketini kolunun altına alıp Kuzyon civarındaki hanı terk etti. Gördüğü ilk çalılığa girdi. İşçi kıyafetlerinden kurtuldu. Önceden olduğu gibi Genç İngiliz ressam kılığına büründü ve bölgenin en büyük semti olan Egzon'un noterine kendini takdim etti. Bölgenin hoşuna gittiğini, uygun bir ev bulabildiği takdirde ebeveynleriyle memnuniyetle oraya yerleşebileceğini anlattı. Noter ona bir sürü yer gösterdi. Buge, Oyuk ilçesinin kuzeyinde bulunan İğne Şatosu hakkında bilgi almaya çalıştı. İğne Şatosu müşterilerimden birine ait. Beş senedir satılık değil. Sahibi orada mı yaşıyor? Orada yaşıyordu. Daha ziyade annesi. Ama şatoyu kederli bulduğundan memnun da değildi. Nihayetinde şatodan geçen sene ayrıldılar. Şu an boş mu? Yoksa biri oturuyor mu? Bir İtalyan var. Baron Anfredi. Müşterim yaz mevsimi için şatoyu ona kiraladı. Ah! Baron Anfredi. Şu genç adam mı? Ciddi bir havası olan hani? İnanın hiç bilmiyorum. Müşterim işlemi doğrudan gerçekleştirdi. Kira sözleşmesi almadı. Basit bir mektupla oldu. Baronu tanıyor musunuz? Hayır, şatodan dışarı asla çıkmaz. Bildiğim kadarıyla bazen arabasıyla gece vakti çıkar. Yemekleri kimseyle konuşmayan yaşlı bir aşçı kadın tarafından yapılır. Hoş insanlar. Müşteriniz şatoyu satmaya razı olur muydu? Sanmıyorum. Tarihi bir şato. 13. Louis döneminin tipik bir örneği. Müşterim şatoyu çok sever. Şayet fikir değiştirmediyse. Bana ismini ve adresini verebilir misiniz? Louis Valmega 34 numara Montitabau caddesi. Buge en yakın istasyona gidip Paris trenine bindi. Öbür gün üç verimsiz ziharetten sonra nihayet Louis Valmega'yı buldu. 30'lu yaşlarda samimi ve sempatik bir adamdı. Buge dolambaçlı yollara başvurmayı faydasız bularak açık bir şekilde kendini tanıttı. Çabalarını ve soruşturmasının amacını anlattı. Babamın iğne şatosunda ve şüphesiz ki öbür kurbanlarla birlikte hapsedildiğini düşünmek için dünyadaki bütün sebeplere sahibim diye özetledi. Kiracınızı tanıyor musunuz? Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Baron Anfredi ile geçen kış Monte Carlo'da tanıştım. Tesadüfen şatomun olduğunu öğrendi ve yazı Fransa'da geçirmeyi arzuladığı için ona tavsiyede bulunmamı istedi. ''Henüz genç bir adam.'' ''Evet, fıldır fıldır bakan gözleri ve sapsarı saçları var.'' ''Sakalı.'' ''Evet, arkadan bağladığı yakasına kadar uzanan bir keçi sakalı var. Papazların taktığı şu yakalıklar gibi. Bunun dışında biraz İngiliz rahiplerini de andırıyor.'' ''Bu o.'' diye mırıldandı Buge. ''Bu o, aynen benim gördüğüm gibi.'' Eşgali tas tamam uyuyor. Nasıl yani? Böyle mi düşünüyorsunuz? Evet, ayrıca kiracınızın Arsen Lupen'den başkası olmadığına eminim. Bu hikaye Louis Valmega'yı güldürdü. Lupen'in bütün maceralarını ve geyle olan mücadelelerinin düğüm noktalarını öğrenmişti. Ellerini ovuşturdu. Hadi canım, iğne şatosu meşhur olacak. Bu duruma üzülecek değilim. Ama annemin oradan taşındığı günden beri her zaman şatodan ilk fırsatta kurtulmayı düşünüyordum. Bu iş sona erince mutlaka bir satıcı bulurum. Sadece, sadece sizden çok büyük bir ihtiyatla hareket etmenizi ve tamamen emin olmadan polise haber vermemenizi istiyorum. Eğer kiracım lüpen değilse o zaman başıma kim bilir neler gelir. Buge planını anlattı. Yalnız gidecekti. Duvarları gece olduğunda aşacak ve parkta saklanacaktı. Louis Valmega onu hemen durdurdu. O yükseklikteki duvarları o kadar kolay aşamazsınız. Ayrıca şatoya ulaştığınızda annemin şatoda bıraktığım o iki koca bekçi köpeği tarafından yakalanırsınız. Eh bir iki damla zehirle hallolmayacak bir şey değil. Ne kadar da naziksiniz. Ama farz edelim ki köpeklerden kaçmayı başardınız. Sonra şatoya nasıl gireceksiniz? Kapılar kocaman ve pencerelerde de parmaklık var. Peki, oraya girdiğiniz zaman size kim rehberlik edecek? Tam 80 oda var. Evet, ama iki penceresi olan şu oda ikinci katta. Öyle değil mi? Ah, evet. Ona salkım çeçeği odası deriz. Ama nasıl bulacaksınız? Üç merdiven ve bir de koridor labirenti var. Size ipucu versem de hangi yolu takip etmeniz gerektiğini açıklasam da yine de kaybolursunuz. Benimle gelin o zaman. Dedi Buge gülerek. İmkansız, öğlen anneme uğrayacağıma söz verdim. Buge ona evini açan arkadaşının yanına geri döndü ve hazırlıklarına başladı. Ama günün sonunda tam çıkmak için hazırlanıyorken Balmega geldi. Hala gelmemi istiyor musunuz? Evet istiyorum. İyi madem, size eşlik edeceğim. Evet, bu gezinti beni de cezbediyor. Zannediyorum ki canımız sıkılmayacak. Üstelik bu işlere karışmak beni eğlendiriyordu. Ayrıca yardımlarımdan da faydalanmış olacaksınız. İşte işbirliğimiz bununla başlıyor. Paslanmış, pürüzlü ve kocaman bir anahtar gösterdi. Bu anahtar nereyi açıyor? Diye sordu Buge. Yıllardır iki kule arasında gizlenen, kiracıma bile göstermediğim küçük bir kapıyı. Ayrıca köye çıkıyor, tamı tamına ormana. Buge aniden lafını kesti. Bu kapıyı biliyorlar. Takip ettiğim adamın parka bu kapıdan girdiğine eminim. Hadi oyun harika başladı ve biz kazanacağız. Vay canına. Sıkı bir oyun ha. İki gün sonra kuzana bir deri bir kemik bir atla çekilen bir çingene karavanı geldi. Şoförü köyün sonuna yerleşme izni almıştı. Eski ıssız bir hangara. Dahası şoför Valmega'dan başkası değildi. Şoförden başka bodur-söğüt saplarıyla iskemle örmekle meşgul üç genç daha vardı. Buge ve onun yansından iki arkadaşı. Uygun geceyi bekleyerek ve parkın etrafını sessizce kolaçan ederek üç gün geçirdiler. Buge bir defasında o gizli kapıyı gördü. İki kulenin ortasında, onu saklayan böğürtlen dallarının arkasında, neredeyse taşlarla ve duvarlarla birleşmiş bir çizik gibiydi. Dördüncü akşamlarında gökyüzü büyük siyah bulutlarla örtüldü ve Valmega keşif yaparak gidileceğine, şartlar uygun değilse de geri dönüleceğine karar verdi. Dördü birden küçük koruyu geçtiler. Buge, fundalıkların arasında yerde süründü. Böğürtler nerin dikeni ellerini kesti. Beline kadar kalkarak usul usul ve çekingen hareketlerle anahtarı kilide soktu. Yavaşça çevirdi. Kapı açılacak mıydı? Öbür taraftan kapıyı kapatan bir sürükü var mıydı? İtti. Kapı gıcırtısız ve sarsıntısız açıldı. Parka girmişti. Orada mısınız? Buge, diye sordu Valmega. Beni bekleyin. Arkadaşlar, siz ikiniz kapıyı gözetleyin ki kaçarken sorun çıkmasın. En ufak bir tehditte ıslık çalınacak. Buge'nin elini tuttu ve gür çalılıkların karanlığına daldılar. Ortadaki çimenliğin sonuna geldiklerinde biraz daha aydınlık bir alana çıkmışlardı. Aynı anda bir ay ışığı huzmesi süzüldü ve şato, çan kuleleriyle ve ismini borçlu olduğu iğneyi andıran ince uzun kulesiyle gözlerinin önüne serildi. Pencerelerde hiç ışık yoktu, gürültü de yoktu. Valmega arkadaşının kolunu sıktı. Susun, ne oldu? Köpekler orada görmüyor musunuz? Bir hırlama işitildi. Valmega sessiz bir ıslık çaldı. İki beyaz siluet kendilerini dört sıçrayışta sahiplerinin ayaklarına attı. Çok yavaş olun çocuklar. Orada yatın. Güzel. Hareket etmeyin. Buge, şimdi gidelim her şey yolunda dedi. Yolu biliyor musunuz? Evet, terasa yaklaşıyoruz. Sonra, sanırım sol tarafta nehre bakan bir yer ya da bir teras var. Zemin kattaki bir pencereye açılıyor. Dışarıdan da açabileceğimiz çok iyi kapanmayan bir panjuru var. Gerçekten de gittikleri vakit panjur zahmetsizce açıldı. Valmega pencere camını yanında taşıdığı bir elmasla kesti. İspanyoleti döndürdü. Ardarda arda balkona çıktılar. Artık şatodaydılar. Girdiğimiz bu oda, dedi Valmega, koridorun sonunda bulunuyor. Hemen ardından kocaman ve heykellerle bezeli bir hol var. Onun bitiminde de babanızın olduğu odaya çıkan bir merdiven var. Bir adım attı. Görüyor musunuz bugün? Evet, evet. Ama hayır, neden gelmiyorsunuz? Neyiniz var? Bug'e'nin elini tuttu. Buz gibiydi. Genç adamın parkenin üzerine çömeldiğini fark etti. Neyiniz var? diye tekrarladı. Hiçbir şeyim yok. Geçecek. Yani? Korkuyorum. Korkuyor musunuz? Evet, diye itiraf etti bugün saflıkla. Sinirlerim bozuldu. Genellikle sinirlerim ne kadar bozuk olursa olsun hiç çaktırmam. Ama bugün... Bu sessizlik, heyecan... Tabii bir de zabıt katibinin bıçaklı saldırısı var. Ama geçecek. İşte geçiyor. Gerçekten de ayağa kalkmayı başardı. Valmega onu odanın dışına götürdü. El yordamıyla koridorda ilerlediler. O kadar yavaştılar ki birbirlerinin dahi farkında değillerdi. İlerledikleri holde sanki zayıf bir ışık parlıyordu. Valmega kafasını çevirdi. Merdivenin altına konmuş bir gece lambasıydı bu. Tek ayaklı yuvarlak bir masanın üzerindeydi. Bir palmiyenin kırılgan dalları arasından görülüyordu. Dur, diye fısıldadı Valmega. Lambanın yanında nöbet tutan bir adam vardı. Ayaktaydı ve elinde bir tüfek vardı. Onları görmüş müydü? Belki. Tüfeği sırtladığına göre en azından onu endişelendiren bir şey görmüş olmalıydı. Buge bir saksının arkasına geçip dizlerinin üzerine yığıldı. Artık hareket edemiyordu. Kalbi göğsünden çıkacak gibiydi. Etrafın sessizliği ve hareketsizliği nöbetçiye güven verdi. Silahını indirdi. Ama başı hala saksıya doğru dönüktü. Korkunç dakikalar birbirini kovaladı. On, on beş. Ay huzmesi merdivendeki pencereden içeri sızıyordu. Buge birdenbire ışığın yavaşça yer değiştirdiğini anladı. On ya da on beş dakika sonra... Tam üzerine gelecek ve yüzünü tamamen aydınlatacaktı. Yüzündeki ter damlaları titreyen ellerine düştü. Kaygısı o kadar büyüktü ki ayağa kalkıp kaçmayı bile düşündü. Ama Valmega'nın yanında olduğunu hatırlayınca gözleriyle onu aradı. Saksıların ve heykellerin arasından karanlığın içinde güvenle süründüğünü görünce çok şaşırdı. Şimdiden merdivenin sonuna ulaşmıştı. Adamın birkaç adım yakınındaydı. Ne yapacaktı? İlerleyecek miydi? Mahkumu tek başına mı kurtaracaktı? Geçebilecek miydi? Buge onu artık göremez oldu. Ama bir şey olacakmış gibi hissetti. Bu his gittikçe ağırlaşan ve korkunçlaşan sessizlik yüzünden içine doğmuştu. Birdenbire bir gölge adamın üzerine atladı. Gece lambası söndü ve bir kavga gürültüsü duyuldu. Buge koştu. Yerde yuvarlanan iki beden vardı. Eğilmek istedi. Ama boğuk bir hırıltı duydu. Sonra bir feryat koptu ve tam o anda rakiplerinden biri ayağa kalkarak bu geyi kolundan yakaladı. Hadi gidelim. Bu Valmega'ydı. İki kat yukarı çıktılar ve halıyla kaplı bir koridorun girişine vardılar. Sağ tarafa diye fısıldadı Valmega. Soldaki dördüncü oda. Az sonra kapının önündeydiler. Bekledikleri gibi tutsak içeride kilitliydi. Yarım saat uğraştılar. Kilidi açmak için bunaltıcı çabaların ve sessiz denemelerin sürdürüldüğü yarım saat. Nihayetinde içeri girdiler. Buge el yordamıyla yatağı buldu. Babası uyuyordu. Onu yavaşça uyandırdı. Benim, İzido, bir arkadaşımla birlikte geldim. Hiç korkma, kalk, sakın bir şey söyleme. Babası giyindi. Odadan çıktıkları esnada alçak bir sesle şöyle dedi. Şatoda yalnız değilim. Kim var? Ganimard, Sholmes. Hayır, en azından onları görmedim. O zaman? Genç bir kız. Matmazel San Vagon mu yoksa? Bilmiyorum, onu parkta birçok defa gördüm. Ve bir keresinde penceremden sarkıp baktığımda onun penceresini gördüm. Bana işaret verdi. Odasının nerede olduğunu biliyor musun? Bu koridorda, sağdan üçüncü oda. Mavi oda, diye mırıldandı Valmega. Kapıda iki tokmak var. Biri fazla zorlamayacaktır. Tokmaklardan biri çabucak açıldı. Genç kızı uyandırma görevini bu genin babası üstlendi. On dakika sonra odadan genç kızla birlikte çıktı ve çocuğuna şöyle dedi. Haklıydın. ve vegonmuş. Dördü birden aşağı indiler. Balmega merdivenin altında durdu ve yerde yatan nöbetçiye doğru eğildi. Sonra hep birlikte içeri girdikleri terasın bulunduğu odaya gittiler. Ölmedi yaşayacak. Ah dedi Bug'e hafifleyerek. Şansı varmış. Bıçağımın yüzü büküldü. Darbe ölümcül değil. Gerçi bu alçaklar merhameti de hak etmiyor ya. Neyse. Dışarıda onlara kapıya kadar eşlik eden iki köpek tarafından karşılandılar. Bug'e kendisini bekleyen iki arkadaşıyla buluştu. Küçük grup parktan çıktı. Saat sabahın üçü olmuştu. Bu ilk kazandığı zaferdi ve Bug'e ye yetmemişti. Babasını ve genç kızı güvenli bir yere yerleştirdikten sonra, şatodaki insanlar hakkında onlardan bilgi almaya çalıştım. Özellikle de Arsen Lupen'in davranışları hakkında. Arsen Lupen'in her üç ya da dört günde bir gece vakti arabasıyla gelip sabah olunca erkenden gittiğini öğrendim. Her geldiğinde iki mahkumunu da ziyaret ediyordu. Ve ikisi de kendilerine son derece saygılı davrandığı ve müthiş bir nezaket gösterdiği konusunda hem fikirdi. Büyük ihtimalle o gece şat Öte yandan mutfak işleriyle ve temizlikle görevli birilerini de hiç görmemişlerdi. İki adam başlarında sırayla nöbet bekliyor ve onlarla asla konuşmuyorlardı. Tavırlarına ve suretlerine bakılırsa bu iki adam da Lüpe'nin emrindeydi. Demek ki iki suç ortağı var diye özetledi Bugi. Yaşlı kadınla birlikte üç. Kaçırmamamız gereken bir fırsat. Kaybedecek zamanımız yok. Bisikletine atlayıp Egzon'a kadar gitti. Jandarmayı uyandırdı. Herkesi harekete geçirdi ve saat tam sekizde bir onbaşı ve sekiz jandarmayla birlikte Kuzan'a döndü. Adamlardan ikisi karavanın yanında nöbette kaldı. Diğer ikisi ise gizli kapının önüne yerleşti. Son dördü şeflerinin yönetimi altında ve bugeyle Valmega eşliğinde şatonun ana girişine ilerlediler. Ama her şey için çok geçti. Kapı sonuna kadar açıktı. Bir köylü bir saat önce şatodan bir otomobilin ayrıldığını gördüğünü söyledi. Jandarmanın araştırmaları hiçbir sonuç vermedi. Çete yakınlarda bir yerlerde bir kamp kurmuş olmalıydı. Ama bu büsbütün bir varsayımdı. Birkaç kullanılmış kıyafet, bir iki çamaşır ve biraz da ev eşyası buldular. Hepsi bu. Bu geyiği ve Valmega'yı en çok şaşırtan da yaralının ortadan kaybolmasıydı. Kavgaya dair en ufak bir işaret, holün taşlarında ufacık bir kan damlası dahi bulamadılar. En sonunda eğer genç kızın kaldığı odanın komşu odalarından birinde Arsen Lupe'nin kart vizitinin iğnelendiği yarım düzine hayranlık verici çiçek buketi bulunmasaydı, Lupe'nin iğne şatosunu ziyaret ettiğine dair Tek bir kanıt bile olmayacaktı ve Bugen'in, babasının, Valmega'nın ve Matmazel Santvegon'un iddiaları geçersiz kılınıp reddedilecekti. Çiçeklerden biri başka bir kart, Raymondo'nun görmediği bir mektup taşıyordu. Öğleden sonra mektup sorgu yargıcı tarafından açıldığında çılgınca bir aşkın tüm izleri açığa çıkacaktı. Tam on sayfa boyunca süren... Dualar, yakarışlar, yeminler, tehditler, umutsuzluk, küçümsenme ve tiksinme ibareleri. Mektup şöyle bitiyordu: "Salı akşamı geleceğim, Raymond. I. O zamana kadar düşünün. Bana soracak olursanız, ben hiçbir şeyden korkmuyorum." Salı akşamı, bugünün Matmazel Sand ve Gonu kurtardığı akşamdı. Bu beklenmedik sonucun yarattığı müthiş şaşkınlık ve heyecan patlaması bugün hala anımsanır. Matmazel Gon Özgür, Lüpen'in göz diktiği kadın. Onun için bütün makyavelist dolapları çevirmiş Lüpen kendi pençeleriyle yaralandı. Baba Buge de Özgür, abartılı bir ateşkes arzusu talep etmek için Lüpen'in rehine olarak seçtiği adam. İki mahkumda Özgür. İkisi de çözülemez olduğuna inanılan oyuk iğne sırrı da çözüldü, yayımlandı, dünyanın dört bir yanına gönderildi. Halk resmen dalga geçti. Yenik Dalaverici'nin şarkıları söylendi. Lüpe'nin aşkları, Arse'nin hıçkırıkları, aşık hırsız, yan kesicinin sıkıntısı. Bu sözler bulvarlarda yankılanıyor, atölyelerde söyleniyordu. Sorularla sıkıştırılmış, röportajlar tarafından kovalanmış Raymonde ise her şeyi büyük bir ihtiyatla cevapladı. Ama mektup oradaydı. Çiçek buketleri de ve bütün acınası macerada. Lüpen alay konusu olmuş, gülünç duruma düşmüş, kürsüsünden yuvarlanmıştı. Bu geyse herkesin gözdesi olmuştu. Her şeyi görmüş, önceden anlamış ve aydınlatmıştı. Matmazel Sanvego'nun kaçırılmasıyla ilgili sorgu yargıcına anlattıkları genç adamın tasarladığı hipotezi de doğrulamıştı. Hakikat her noktadan onun önceden ortaya çıkardığı şekle boyun eğiyordu. Bu ke Savu adalarına dönmeden önce babasının birkaç ay güneşte istirahat etmesini istedi. Matmazersan ve Gonla birlikte onu da Nice civarına, Kont Chevgenin ve kızı Suzanna'nın kışı geçirmek için yerleştiği yere götürdü. Öbür gün Valmega annesini yeni arkadaşlarının yanına götürdü. Jevga villasının etrafında küçük bir tabur oluşturdular. Gece gündüz konta bağlı yarım düzine adam nöbet tutuyordu. Ekim başında retorik öğrencisi Bughe derslerini takip etmek ve sınavlara hazırlanmak için Paris'e döndü. Hayat tekrar başladı. Bu defa huzurlu ve hiçbir felaket olmaksızın. Artık ne olabilirdi? Savaş bitmemiş miydi? Lüpen kendi nezdinde açık bir şaşkınlık yaşıyor olmalıydı ve bu emri vakiye boyun eğmekten başka çaresi yoktu. Çünkü günün birinde diğer kurbanları Ganimat ve Herlock Shoms tekrar ortaya çıktılar. Dünyaya geri dönmüşlerdi dönmesine ama bütün itibarlarını yitirmişlerdi. Onları Oh fevga rıhtımındaki emniyet müdürlüğünün karşısında bir eskici elleri kolları bağlanmış bir şekilde ve uyuyor halde bulmuştu. Sersemlikle geçirdikleri bir haftanın sonunda kafalarını toparladılar ve her şeyi anlattılar. Daha çok Ganimart konuştu. Çünkü Sholmes yabani bir dilsizliğe hapsolmuş gibiydi. Kırlangıç isimli bir yatın güvertesinde Afrika'nın etrafında delri alem yapmışlardı. Hoş orada kendilerini özgür hissettikleri için öğretici bir seyahat olmuştu. Mürettebat egzotik limanlarda karaya indiği vakit onlar da birkaç saati geminin sintinesinde geçirmişlerdi. Oh Fevga limanına varışlarına gelince hiçbir şey hatırlamıyorlardı. Çünkü şüphesiz ki çoğu günü uyutularak geçirmişlerdi. Ganimart ve Sholms'ün özgürlüklerine kavuşması Lüpen için yenilgiyi itiraf etmek gibiydi. Daha fazla mücadele etmeyerek yenilgisini açıkça ilan ediyordu. Öte yandan çok daha vurucu bir olay daha olmuştu. Bu da Louis Valmega ve Mademoiselle saint nişan töreniydi. İçinde bulundukları şartların yarattığı yakınlık iki genci birbirlerine aşık etmişti. Valmega, Raymondo'nun melankolik çekiciliğini sevdi. Hayatın yaraladığı korunmaya aç Raymondo ise, Valmega'nın sırf kendisini kurtarmak için yiğitçe sergilediği atılganlığı ve gücü sevdi. Düğün günü büyük bir kaygıyla beklenildi. Lupe'n tekrar saldırmayacak mıydı? Sevdiği kadını sonsuza dek ellerinden kaçırdığını nezaketle kabul edecek miydi? İki ya da üç defa villanın etrafında dolaşan şüpheli şahıslar görüldü. Valmega dahi kendini korumak zorunda kaldı. Bir gece sözde ayaş bir adam ona silah çekti ve şapkasını uçurdu. Nihayetinde düğün belirlenen günde ve saatte gerçekleşti ve Raymond de, de Sanvegon Madame Louis Valmega oldu. Sanki kader Buge'nin zafer defterine bir de imza atmasını istemişti. Kalabalık bunu öyle çok hissetmişti ki hayranlarının arasında onun zaferinin ve Lupe'nin çöküşünün kutlanacağı büyük bir şölen fikri o anda ortaya atıldı. Bu şahane fikir heyecana sebep oldu. 15 günde 300 davetli toplandı. Davetiyeler iki retorik öğrencisiyle tüm Paris liselerine gönderildi. Basın zafer nidaları atıyordu. Şölen'in bir taç takma töreninden eksiği yoktu. Ama tatlı ve basit bir törendi. Çünkü kahraman bugeydi. Onun varlığı her şeyi dengede tutmaya yetti. Her zamanki gibi mütevazıydı. Abartılı tebriklere şaşırmış, en meşhur polislerin üstünlüğünü tasdik eden, abartılı övgülerinden utanmış görünüyordu. Utangaç ama aynı zamanda da pek coşkun. Göz önünde olmaktan yüzü kızaran bir çocuğun tedirgin tavrını takındı ve herkesin hoşuna gidecek birkaç kelimeyle konuştu. Ne kadar mutlu ve gururlu olduğunu anlattı. Haklı, kendinden emin ve sonsuza dek aklından çıkmayacak bir mest oluşla kendinden geçti. Dostlarına, yansından arkadaşlarına, onu alkışlamak için bilhassa gelen Valmega'ya, Bay Jevga'ya ve babasına gülücükler saçıyordu. Ancak konuşmasını tam bitirecekken ve kadehini hala elinden bırakmamışken salonun öbür ucundan bir gürültü koptu ve elindeki gazeteyi sallayarak el kol hareketleri yapan bir adam görüldü. Sessizlik, can sıkıntısı ama masanın çevresinde bir merak dalgası çoğalıyor, gazete elden ele dolaşıyor ve dolaştığı sırada her bir davetle açık duran sayfaya göz atıyordu. Birçok tepki geliyordu. İnsanlar okuyun okuyun diye bağırıyorlardı karşı taraftan. Onur masası ayağa kalktı. Baba Buge gazeteyi almaya gitti ve oğluna uzattı. Okuyun diye daha kuvvetli bağırdı insanlar. Bunun üzerine diğer insanlar da onları susturdu. Dinleyin o zaman okuyacak dinleyin. Buge ayakta durarak ve yüzü dinleyicilere dönük olarak babasının ona verdiği akşam gazetesindeki bu denli bir gürültüye sebep olan makaleyi gözleriyle taradı. Birden mavi kalemle çizilmiş bir başlık görünce sessizliği sağlamak için el kaldırdı ve bütün çabalarını hiçe sayan oyuk iğne hakkındaki fikirlerini alt üst eden Arsene Lupen'e karşı mücadelesinin beyhudiliğini açıkça ortaya koyan açıklamaları tonu gitgide değişen bir sesle okudu. Bay Masiba'nın Açık Mektubu Akademi Açıklamaları ve Güzel Harfler Sayın Editör. 17 Mart 1679 tarihinde, özellikle 1679 diyorum, çünkü bu 14. Louis dönemine denktir. Paris'te küçücük bir kitap şu başlıkla basılmıştı: Oyuk İğnenin Esrarı. Bütün gerçek ilk defa bildirildi. Adli soruşturma için tarafımca 100 örnek bastırılmıştır. 17 Mart günü sabah 9'da çok genç ve iyi giyimli bir yazar, ismini vermiyoruz, bu kitabı mahkemenin önde gelen isimlerine teslim etmek üzere çıktı. Saat 10'da kitaplarının dördünü dağıtmıştı ki bir muhafız yüzbaşısı tarafından durduruldu. Yüzbaşı onu kral kabinesine götürdü ve dağıtılan dört örneği aramaya gitti. Yüz örnek toplandığı zaman sayıldı. Dikkatle incelendi ve doğrulandı. Kral onları bizzat ateşe attı. Kendisi için yalnızca bir tanesini sakladı. Sonra yüzbaşıyı... Yazarı Bay Maha götürmekle görevlendirdi. Sanma mahkumunu önce Pinyogal hapishanesine kapattı, sonra Sanma Gorit adasının kalesine. Bu adam kaçınılmaz olarak meşhur demir maskeli adamdı. Eğer muhafız yüzbaşısı, kral arkasına döndüğü vakit ateş diğer örneklere ulaşmadan şömineden bir sayfa alma heyecanına kapılmasaydı, Gerçek yahut gerçeğin bir kısmı asla bilinemeyecekti. Altı ay sonra bu yüzbaşı Geyon'dan Monte'ye giden yolda ölü bulundu. Katilleri bütün elbiselerini çıkarmıştı. Ancak bakmayı unuttukları sağ cebinin içinde sonradan bulunan bir mücevher vardı. Çok pahalı bir elmastı ve çok değerliydi. Belgelerinin içinde bir el yazması bulundu. Ateşten çıkarılan kitaptı bu. Ama sadece ilk bölümlerinin bir özetini veriyordu. Britanya krallarının bildiği bir sır söz konusuydu. Taht, zavallı ve kaçık olan 6. Henry'den York düküne geçince bu sır da ortadan kaldırılmıştı. Jeanne d'Ah bu sırrı Fransa kralı 7. Charles'a ulaştırınca bir devlet sırrına dönüşmüş oldu. Mühürlü bir mektupla kraldan krala geçmeye başlayan mektup her bir merhum kralın ölüm döşeğine şu ibareyle dururdum. Fransa kralı için. Bu sır akıl almaz bir hazinenin varlığını ihtiva ediyor ve bulunduğu yeri belirtiyordu. Kralların sahip olduğu ve yüzyıldan yüzyıla çoğalan bir hazineydi bu. Ama 114 yıl sonra tapınak mahkumu 16. Louis, kraliyet ailesini korumakla yükümlü bir subayı yanına çekti ve şöyle dedi. ''Bayım, benim dedeme.'' Yani büyük krala muhafız yüzbaşısı olarak hizmet eden bir atanız var mı? Evet efendim. O halde bana itimat ediniz. Tereddüt etti. Cümlesini subay tamamladı. Size ihanet etmek mi? Efendim hiç öyle şey olur mu? O zaman beni dinleyin. Kral cebinden son sayfalarını kopardığı küçük bir kitap çıkardı. Ama fikrini değiştirerek benim kopyalamam daha iyi olacak dedi. Büyük bir kağıt aldı. Kağıdı küçük bir dikdörtgen oluşturacak şekilde yırttı. Üzerine noktalardan, harflerden ve şifrelerden oluşan beş satırlık bir şey yazdı. Kitaptan kopardığı kağıdın üzerinde yazanları işte bu kağıda kopyalamıştı. Kağıdı yakarak elle yazdığı kısmı dörde katladı. Kırmızı balmumuyla mühürledi ve görevliye verdi. Bayım, bunu ben öldükten sonra kraliçeye verecek ve kral tarafından gönderildiğini Majesteleri ve oğlu için olduğunu söyleyeceksiniz. Eğer anlamazsa iğne sırrı hakkında diye de eklersiniz. Kraliçe anlayacaktır. Konuştuktan sonra kitabı ocakta kızıllaşan korların içine attı. 21 Ocak'ta idam sehbasına çıktı. Subaya yükümlü olduğu görevi tamamlamak için tam iki ay gerekti. Kraliçenin konsü Agjöri hapishanesine geçişini bekledi. Sonunda türlü dolaplar çevirerek kendini bir gün Magi Antoinette'in karşısında buldu. Sadece kraliçenin duyacağı bir şekilde merhum kralın gidişinden madam majesteleri ve oğlu için dedi. Kraliçeye mühürlü mektubu verdi. Gardiyanların onları görmediğinden emin oldu. Mührü açtı. Anlaşılmayan bu satırları görünce şaşırdı. Hemen sonra anlamış göründü. Acı acı güldü ve subaya... Neden bu kadar geciktiniz diye sordu. Tereddüt etti. Bu tehlikeli belgeyi nereye saklayacaktı? Sonunda dua kitabını açtı ve kitabı kaplayan parşömenle deri cilt arasındaki gizli yere koydu. Neden bu kadar geciktin demişti. Aslında bu belge ona kurtuluşu getirecek olsaydı bile eline çok geç ulaşmıştı. Çünkü Ekim ayında sıra ona geldiğinde idam sehbasına oturacak kişi Kraliçe Magie Antoinette'in ta kendisiydi. Ancak ailesinin belgelerini araştıran bu subay, 14. Louis'nin muhafızlığını yapmış büyük büyük dedesinin notunu buldu. Bu belgeden hareketle sadece tek bir şey düşünür oldu. Bütün zamanını bu garip esrarı aydınlatmaya adamak. Bütün Latin yazarları okudu. Fransa'nın bütün vaka inamelerini dolaştı. Manastırlara girip çıktı. Muhasebe kitaplarını yalayıp yuttu. Sicil daireleri, antlaşmalar derken çağların arasına sıkışmış bazı metinler bulabildi. Sezar'ın Şerhleri adlı üçüncü kitabında Galya Savaşı anlatılıyordu. yeni yenilgisinden sonra kaletlerin şefi Titilius Sabinus Sezar'ın yanına getirildi ve savaş fidesini iğnenin sırrını vererek ödedi. Üçüncü Charles'la kuzey barbarlarının şefi Rollo arasında yapılan Epte -e anlaşmasıyla rolün ismini bütün unvanlarıyla ele veriyor. Bu unvanlar arasında iğne sırrının efendisi de var. Majesteleri Gilyum'dan bahseden Saksonya tarihi kitabının Gibson edisyonu, onun sancak direğinin ucunun tıpkı iğne kadar bir delikte yarıldığını söylüyor. Jeanette Dah sorgu sırasında kurduğu oldukça muğlak bir cümleyle, Fransa kralına söyleyecek bir sırrının olduğunu itiraf ediyor ve yargıçları onu şöyle cevaplıyor. Evet, bunu biliyoruz ve işte bu yüzden öleceksiniz. İlk kral dördüncü Henry ise çoğu zaman iğnenin erdemi üzerine ant içiyor. Birinci Fransua daha önceleri 1520'de Le Avga seçkinlerine söylev verirken onflölü bir Burjuva'nın günlüğüne yazdığı şu cümleyi telaffuz ediyor. Fransa kralları Şehirlerinin talihini belirleyen sırlar taşır. Sayın editör, bütün bu alıntıları, demir maskeyi, muhafız yüzbaşısını ve onun torununun oğlunu Haziran 1815'te basılan bir broşürde bugün buldum. Açıkça torununun oğlu tarafından Bateglul'un sonrasında veya öncesinde yani bir buhran döneminde yazılmış olmalı. Çünkü broşürün ifşa edilen içeriği fark edilmemiş. Broşür değerli mi? Hayır diyebilirsiniz. Ona itibar etmememiz gerektiğini söyleyebilirsiniz. Benim de ilk izlenimim bu yönde oldu. Ama Sezar'ın şehirlerindeki ilgili bölüme gelince broşürde öyle bir cümle buldum ki fikrim değişti. Sank-Leg su epte antlaşmasında da, Saksonya tarihinde de, Jannehtanın sorgusunda da aynı olay söz konusuydu. Böylece buraya kadar her şeyi doğrulayabildim. 1815 tarihli broşürün yazarı tarafından da anlatıldığı üzere vaka oldukça açık. Fransa seferi esnasında Napolyon'un bir askeri bir akşam yara aç bir atla bir şatonun kapısını çaldı. Orada yaşlı bir Saint Louis şövalyesi tarafından karşılandı. Yaşlı adamla sohbetinden bu şatonun oyuk ırmağının kıyısında olduğunu öğrendi. İğne şatosu olarak adlandırılıyordu. 14. Louis tarafından yaptırılmış ve adlandırılmıştı. Emri üzerine tepeye iğneye benzeyen bir kule ve etrafına da çan kuleleri dikilmişti. 1680'lerde inşa edilmiş olmalıydı. 1680 Kitabın basımından ve demir maskenin hapsedilişinden bir yıl sonra. Her şey açıktı. 14. Louis sırrın ifşa olabileceğini öngördüğü için bu şatoyu inşa ettirmiş ve ona isim vermişti ki meraklılar bu tarihi sırra hiç zorlanmadan erişsinler. Oyuk İne. Krala ait olan ve Oyuk ilçesinde bulunan sivri çan kuleli bir şato. Böylece bilmecenin birdenbire çözüldüğüne inanılacak ve araştırmalar sona erecekti. Hesap doğruydu. Çünkü 200 yıldan fazla bir süre sonra Bay Bugge bu tuzağa düştü. İşte bu mektubu yazmamın sebebi buydu sayın editör. Lupin, Anfredi adı altında Bay Valmega'dan oyuk kıyısındaki iğne şatosunu kiraladı ve iki mahkumunu da oraya yerleştirdi. Çünkü Bay Bugen'in bu sırrı kaçınılmaz olarak keşfedeceğine, bir başka deyişle 14. Louis'nin kadim tuzağına düşeceğine ve kendisinin de bu sayede aradığı huzura kavuşacağına emindi. Buradan kaçınılmaz bir sonuç çıkıyor. Lüpen sadece kendi bilgeliğiyle bilinen başka olgulara bakmadan gerçekten o olağanüstü bir dehanın büyüklüğüyle çözülemez belgeyi çözmeyi başardı. Fransa krallarının son varisi ve oyuk iğne kraliyet sırrını bilen tek kişi yalnızca Lüpen'dir. Makale burada sona eriyordu. Buge birkaç dakika önce İğne şatosu kısmından itibaren okumayı bırakmıştı. Yenilgisini anlamış, küçük düşürülmenin ağırlığı altında ezilerek gazeteyi bir kenara koymuş ve sandalyesine çökmüştü. Suratı elleri arasına gömülüydü. Bu inanılmaz öyküyle soluğu kesilmiş ve sarsılmış kalabalık ağır ağır bugeye yaklaşıyor ve onun etrafında toplanıyordu. Onun vereceği cevaplar, ortaya koyacağı itirazlar titrek bir kaygıyla bekleniyordu. Ama Buge hiç hareket etmedi. Valmega yumuşak bir hareketle ellerini yüzünden uzaklaştırdı ve başını kaldırdı. Isito Buge ağlıyordu. Oyuk iğne. Saat sabahın dördüydü. Isito liseye geri dönmemişti. Lüpen'e karşı giriştiği merhametsiz savaş sona ermeden liseye dönmeyecekti. Arkadaşları onu arabaya götürdüğü sırada... Tükenmiş ve yaralı bir şekilde kendi kendine yemin etti. Çılgın bir yemin. Saçma ve mantıksız bir savaş. Silahsız yalnız bir çocuk bu güç ve enerji abidesi karşısında ne yapabilirdi? Ona nereden saldırabilirdi? O saldırılamazdı. Onu nereden yaralayabilirdi? O yaralanmazdı, ulaşılamazdı. Saat sabahın dördüydü. Izido, ona daha önce evini açmış misafirperver arkadaşının yanına bir kez daha sığındı. Yatak odasındaki şöminenin önünde ayakta durmuş, dirseklerini mermere dayamış ve iki parmağıyla çenesini tutmuş bir şekilde camda beliren yansımasına bakıyordu. Henüz ağlamıyor, ağlamak istemiyordu. Yatağına büzülmeyi, umutsuzluğa kapılmayı istemiyordu. İki saattir yaptığı gibi düşünmek istiyordu. Düşünmek ve anlamak. Gözlerini aynaya yansıtan suretinden ayırmıyor, sanki... Düşünceli görüntüsünü seyrede almış bir vaziyette düşünce kuvvetini iki katına çıkarmayı ve içinde bulamadığı çözümsüz sonucu aynada gördüğü canlının derinliğinde bulmayı ümit ediyordu. Saat altıya kadar böyle durdu. Denklemi daha da karmaşık hale getiren ve onu karanlığa çeken ayrıntılar yavaşça çözülmüştü. Bu denklemin kuru ruhu tüm çıplaklığıyla gözlerinin önüne serilmeye başlamıştı. Evet yanılmıştı. Evet, onun çözümü yanlıştı. İğne, oyuk kıyılarındaki şatoyu kastetmiyordu. Aynı şekilde matmazeller kelimesi de Raymond ve kuzenini temsil etmiyordu. Çünkü belgedeki metin yüzyıllar önce yazılmıştı. Her şey yeni baştan yapmalıydı. Ama nasıl? Belgeye dair yalnızca tek bir sağlam kanıt vardı. O da 14. Louis döneminde basılan kitaptı. Oysa ki demir maske tarafından basılan yüz örnekten yalnızca ikisi ateşte yanmaktan kurtulmuş olabilirdi. Biri muhafız yüzbaşısı tarafından çalınmış ve kaybolmuştu. Öteki 14. Louis tarafından saklanarak 15. Louis'e geçmiş ve 16. Louis tarafından yakılmıştı. Ama geriye ana sayfanın bir kopyası kalmıştı. Denklemin en azından şifrenin çözümünü barındıran ve kendisine aktarıldıktan sonra Magi Antoinette'in Dua kitabının kapağına sakladığı kopya. O kopyaya ne olmuştu? Kendi elleriyle tuttuğu, Lüpen'in zabıt katibi Bigedou'ya yeniden ele geçirmesi emrini verdiği kopya o muydu? Yoksa hala Magi Antoinette'in dua kitabının arasında mı duruyordu? Geriye şu soru kalıyordu. Kraliçenin dua kitabına ne oldu? Buge bir süre dinlendikten sonra, Durumu bir arkadaşının seçkin bir koleksiyoncu olan babasına açtı. Zaten yakın zaman önce de bir müze müdürü katalog düzenleme konusunda yarı resmi bir bilir kişi unvanıyla kendisine danışmıştı. Magi Antoinette'in dua kitabımı, dedi. Kraliçe kitabı gizli bir görev verdiği oda hizmetçisine miras bırakmıştı. Kitabı Fersen Kontuna götürecekti. Kontun ailesi tarafından sıkı sıkıya muhafaza edilen bu kitap. 5 senedir bir müzenin vitrininde sergileniyor. Hangi müzenin vitrininde? Vela Müze açık mıdır? 20 dakika içinde açılır. Tam da söylenilen zamanda Madame Sevigny'nin eski otelinin kapısı açılırken, Isito arkadaşıyla beraber arabadan çıktı. Buyurun Bay Bougue. Bir düzine sesle selamlandı. Oyuk iğne vakasını takip eden muhabir grubunu büyük bir şaşkınlıkla tanıdı. Komik değil mi? Hepimiz aynı şeyi düşündük. Dikkat edin, Arsene Lüpen aramızda olabilir. İçeri birlikte girdiler. Geldikleri haber verilen müdür kendini onların hizmetine sundu. Onları vitrinin önüne götürdü ve onlara eski bir cilt gösterdi. Süssüz ve kraliyete ait hiçbir iz taşımayan bir ciltti bu. Kraliçenin trajik günlerde dokunduğu, ağlamaktan kızaran gözlerle baktığı bu kitabın görünüşü, Herkesi belli belirsiz bir duygusallığa itti. O kitabı almaya, onu araştırmaya cüret edemediler. Çünkü kendilerini kutsala ihanet ediyormuş gibi hissettiler. Hadi bakalım Bay Buge, bu size düşen bir görev. Kitabı kaygıyla aldı. Eşkali yazarın tarifine uygundu. Her şeyden önce kapağı kirli bir parşömendi. Siyahlaşmış ve yer yer yıpranmıştı. Altında sert deriden gerçek bir kapak vardı. Buge gizlice bir titrek elleriyle araştırdı. Bu bir efsane miydi? Yoksa 16. Louis tarafından yazılan ve kraliçeden sadık arkadaşına miras kalan belgeyi bulabilecek miydi? İlk sayfanın üst kısmında mühür yoktu. Hiçbir şey yok diye mırıldandı. Hiçbir şey yok diye titreyerek tekrar etti ötekiler. Ama son sayfada kitabın aralığını biraz zorlayarak parşömenin cilde yapıştığını gördü hemen. Parmaklarını aralıkta kaydırdı. Bir şey, evet bir şey hissetti. Bir kağıt vardı. Eh dedi Zafer'le. İşte mümkün mü bu? Hadi hadi diye bağırdılar. Ne bekliyorsunuz? İkiye katlanmış bir kağıdı çekip çıkardı. İyi madem okuyun. Kırmızı mürekkeple yazılmış bir takım kelimeler var. İşte kan gibi sanki. Soluk renkli bir kan. Okuyun hadi. Okudu. Size, fersen, oğluma vermeniz için. 16 Ekim 1793. Maggie Antoinette. Hansızın şaşkına dönmüş bir şekilde haykırdı Bugé. Kraliçenin imzasının altında siyah mürekkeple altı çizilmiş iki kelime vardı. Arsen Lupin. Herkes sırayla kağıda baktı. Aynı çığlık hemencici koptu. Maggie Antoinette, Arsène Lupin. Ortama bir kez daha sessizlik çökmüştü. Doğa kitabındaki bu çift imza Birbirine bağlı bu iki kelime, zavallı ve umutsuz kraliçenin bir yüzyıldan uzun bir süredir bu kutsal emanette gizlediği çağrısı, kraliyetin başının düştüğü bir korkunç 16 Ekim 1793 günü, kasvetli ve hayret verici bir trajedinin hepsi işte bu kitabın sonundaydı. Evet, Arsene Lüpen, diye tekrarladı bu ge. Kraliçenin arkadaşı ölmek üzere olan kadının, Umutsuz çağrısını anlamamıştı. Sevdiği kadın tarafından kendisine gönderilen bu hatırayla birlikte yaşadı. Ama bu hatıranın sebebini bir türlü çözemedi. Lupin her şeyi öğrendi. Oh, o aldı. Neyi aldı? Elbette kağıdı. 16. Louis'nin yazdığı kağıdı ben de görmüştüm. Aynı görüntü, aynı biçim, aynı kırmızı mühürler. Lupin elime geçen bu kağıdın sırrını biraz incelediğim takdirde çözeceğimi bildiğinden bana bırakmak istemedi. Ve benden geri aldı. Yani. Yani ise şu. Belgede neler yazdığını biliyorum. Kırmızı mühürleri bizzat gördüm. Yazının da Magi Antuanet'in elinden çıkma olduğu belli. Bay Masiban tarafından yazılan ilanda gerçeğe dayanıyor. O yük efsanesini çözüceğime eminim. Nasıl olacakmış o? Gerçek olsun olmasın eğer deşifre edemezseniz bu hiçbir şey ifade etmez. Çünkü 16. Louis şifrenin nasıl çözüleceğini anlatan kitabı yok etti. Evet ama yok edilmeyen bir örnek daha var. 14. Louis'nin muhafız yüzbaşısı tarafından ateşten kurtarılan örnek. Bunu bilemezsiniz ki. Aksini ispat edin öyleyse. Buge sustu sonra yavaşça ve gözleri kapalı bir vaziyette sanki aklındaki düşünceleri toparlıyormuş gibi konuştu. Bu sırrı bilen muhafız yüzbaşısı kitaptaki bazı bölümleri günlüğüne yazmaya başlıyor. Bu günlük torununun oğlu tarafından bulunuyor. Sonra sessizlik. Bu bilmeceyi çözecek kilit nokta herkesten saklanıyor. Neden? Çünkü bu sırdan faydalanma heyecanı yavaş yavaş içine sızıyor ve buna daha fazla dayanamıyor. Kanıt: Cinayete kurban gitmesi. Kanıt: Üzerinde bulunan şu çok değerli mücevher. Zaten bu mücevheri de hiç şüphesiz oyuk iğne sırrının çözümüne dair bazı kanıtların saklı olduğu ve hiç kimsenin yerini bilmediği kraliyet hazinesinden almıştı. Lüpen bunları bana anlatırken yalan söylemiyormuş. Sonuç olarak tüm bunlardan ne anlıyorsunuz ke? Bu hikayeyi mümkün olduğunca herkese duyurmak gerekiyor. Bütün gazeteler oyuk iğne adlı kitabı aradığımızı bilmeli. Bir bölge kütüphanesinin bir köşesinden çıkar belki. Hiç vakit kaybetmeden bir not yazdılar ve buge sonuca ulaşmayı dahi beklemeden işe koyuldu. İlk iz cinayetin g yakınlarında olduğunu ortaya koyuyordu. Aynı gün katil şehre geri döndü. Hiç şüphesiz 200 yıl önce işlenen bir cinayeti yeniden canlandırmayı ummuyordu. Ama her halükarda şu bir gerçek ki bazı büyük suçlar ülkelerin geleneklerinde ve hafızalarında iz bırakır. Yerel yıllıklara konu olur. Bir gün bölgenin bir bilgini yahut eski efsanelerle ilgilenen biri ya da geçmiş hayatın küçük felaketlerinin bir meddahı bunları bir gazete makalesi konusu yapar veya bulunduğu bölgedeki akademiye bir bildiri konusu olarak sunar. Bu bilginlerden üç ya da dördünü inceledi. Araştırmasına içlerinden biriyle, bilhassa yaşlı bir noterle başladı. Eski hapishane kayıtlarını, Yönetime ait belgeleri ve papaz kayıtlarını inceledi. Muhafız Yüzbaşısı'nın 17. yüzyılda öldürüldüğüne dair en ufak bir bulgu bulunamadı. Cesaretini kaybetmedi ve araştırmalarına Paris'te devam etti. Orada bir dava sorgusu gerçekleşmiş olabilirdi ama gayretleri sonuçsuz kaldı. Aklına gelen başka bir fikir onu yeni bir istikamete yöneltti. Torunu göç etmiş, torununun oğlu Cumhuriyet ordusundan katılmış, kraliyet ailesinin tutukluluğu süresince tapınaktan ayrılmamış, Napolyon'a hizmet etmiş, Fransa işgaline katılmış bu muhafız yüzbaşısının ismini öğrenmek mümkün müydü? En sonunda kolay kolay taşmayan sabrının da gücüyle neredeyse tıpatıp aynı isme sahip iki kişinin bir listesini yapmayı başardı. 14. Louis döneminde yaşayan... Baylag Bigen ile terör döneminde yaşayan vatandaş Labge. Şimdiden önemli bir noktaya parmak basmıştı. Gazetelere verdiği ufak bir ilanla Lagbige veya akrabaları hakkında bilgi edinip edinemeyeceğini bilmek istiyordu. İlanını akademi üyesi Bay Mahsiban cevapladı. Bayım, Bolte'nin bir kitabını dikkatinize sunarım. 14. Louis Çağ. Bu kitabın çeşitli edisyonlardan kaldırılan saltanatın özellikleri ve anekdotları başlıklı 25. bölümünden bahsediyorum. Ekonomi Bakanlığı'nda idarecilik yapan ve Bakan Şamila'nın arkadaşı olan Bay e anlatıldığına göre, Kral bir gün Bay Lagbige'nin öldürüldüğü ve harika mücevherlerinin çalındığı haberiyle aceleyle saltanat arabasına atlıyor. Çok yoğun bir heyecan içindeymiş gibi durmadan her şey kaybedildi. Her şey kaybedildi diye bağırıyor. Ertesi yıl Lagbigen'in oğlu ve onun Veliniz Markezi ile evlenen kızı Bigetton ve Pugovans'taki mülklerine sürülüyorlar. Şüphesiz ki burada tuhaflık var. Ayrıca Volte ve Bay Shamilan'ın demir maskeli adamın sırrına vakıf olan son bakan olduğunun en az bu durum kadar şüphe götürmez olduğunu düşünüyor. Kitaptaki bu olaydan ve bu iki macera arasındaki şüphe götürmez bağlantıdan çıkarabileceğiniz bir şeyler olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Bana gelince, 14. Louis'nin bu konudaki kuşkuları ve vesveseleri hakkında çok açık hipotezler tasarlamaya cesaret edemem. Öte yandan Bay Lagbige ardında büyük ihtimalle vatandaş subay Lagge'nin büyük babası olan bir oğul ve bir de kız bıraktı. Lagbige'den miras kalan belgelerin bir kısmının kızına miras kaldığını, bu belgeler arasında muhafız yüzbaşısının alevlerden kurtardığı meşhur örneğin bulunduğunu iddia etmek mümkün değil mi? Şato yıllıklarına başvurdum. Henna civarında ve Linis baronu var. Bu kişi Markiz'in soyundan biri olamaz mı? Dün tamamen tesadüfen başlığında iğne kelimesi bulunan küçük, eski bir kitaba sahip olup olmadığını sormak üzere barona mektup yazdım. ''Sizinle bütün bunları konuşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Size zahmet olmazsa beni görmeye gelmenizi isterim. İyi dileklerimle.'' Not ''Umarım bu küçük keşiflerimi gazetelerde paylaşmadığım iyi anlaşılmıştır. An itibariyle sonuca yaklaştığınıza göre siz de gizli sussanız iyi edersiniz.'' Bu de kesinlikle böyle düşünüyordu. Hatta daha da ileri gitti. Bu sabah evine gelen iki gazeteciye Planları ve ruh hali hakkında fantastik bir hikaye anlattı. Öğleden sonra aceleyle Masiban'a gitti. Volta rıhtımında 17. numarada ikamet ediyordu. Masiban'ın bu ge gelirse diye ona bir not bırakarak biraz önce çıktığını öğrendi. Izido zarfı açtı ve şöyle okudu. Umut verici bir mektup aldım. Şimdi evden çıkıyorum. Akşam Hannah'da kalacağım. Gece trenine binip... Hiç Hanna'da durmadan Belinès'teki küçük istasyona gelebilir misiniz? Şatoda buluşabiliriz. İstasyondan 4 kilometre uzaklıkta. Bu plan Bugen'in hoşuna gitti. Bilhassa şatoya Masiban'la aynı zamanda varma fikri. Çünkü bu tecrübesiz adamın bir hata yapmasından korkuyordu. Arkadaşının evine döndü ve günü onunla geçirdi. Akşam Bigeton S. Express'ine bindi. Saat 6'da Veliniste indi. Gür ormanların içinden geçerek 4 kilometre yol gitti. Uzakta bir köşk kadar yüksek bir yapı gördü. Rönesans ve Louis Philippe tarzı karışımı bir yapı olmasına rağmen dört küçük kulesiyle ve sarmaşıkların çevrelediği açılır kapanır köprüsüyle heybetli bir havası vardı. Isidore yapıya yaklaştığı sırada kalbinin hızla çarptığını hissetti. Yolun sonuna mı geliyordu gerçekten? Bu sırrın anahtarı şatoda mı gizliydi? Korkmuyor değildi. Her şey gözüne çok güzel gözüküyordu. Yine de aynı soruyu sormadan edemedi. Lupe'nin hazırladığı şeytani bir tuzağa mı düşüyordu? Masiban düşmanın elindeki bir oyuncak mıydı? Güldü. Hadi canım, komik oluyorum artık. Az kalsın Lupe'nin her şeyi öngören yanılmaz bir kişilik, bir nevi tanrı, mutlak güç sahibi. Karşısında tüm çabaların boşa çıktığı bir adam olduğuna inanacaktım. Ne şeytan ama. Lüpen yanılıyor. Lüpen de şartların merhametine katılıyor. Lüpen'in elindeki belgeyi kaybederek yaptığı o büyük hata ona karşı üstünlük kazanmama sebep oldu. Her şey bu noktadan itibaren çözülmeye başladı. Sonuçta Lüpen sadece yaptığı bu hatayı onarmaya çalışacak. Mutlu ve özgüvenli bir şekilde kapıyı çaldı. ''Buyurun efendim.'' Dedi bir hizmetli kapı işinde belirerek. Beliniz baronu benimle görüşebilir mi? Kartını uzattı. Baron henüz uyanmadı. Ama beyefendi beklemeyi arzu ederse. Baronla görüşmeyi isteyen başka biri yok mu? Beyaz sakallı bir beyefendi mesela. Biraz kambur. Diye sordu Buge. Masiban'ı gazetelerde çıkan resimlerden tanıyordu. Evet beyefendi 10 dakika önce geldi. Onu ziyaretçi odasına buyur ettim. Eğer beyefendi beni aynı şekilde takip etmek istiyorsa buyursunlar. Masivan ve Bugen'in görüşmesi samimi geçti. Isidop, kendisine birinci sınıf bilgiler veren yaşlı adama teşekkür etti. Masivan ise ona olan hayranlığını en sıcak şekilde dile getirdi. Sonra belge hakkındaki izlenimlerini, kitabı keşfetme konusunda şanslı olup olmadıklarını tartıştılar. Masivan, Bay Veli hakkında öğrendiklerini de sırayla anlattı. Baron 60 yaşında bir adamdı ve kızıyla senelerdir münzevi bir hayat sürüyordu. Kızı Gabriel de Vilemon, büyük oğlunu ve eşini bir otomobil kazasında kaybetmişti. Bay Baron, beylerin yukarı çıkmasını arzu ederler. Hizmetli onları birinci kata çıkardı. Çıplak duvarlı, sekreter mobilyalarıyla döşeli, evrak dolaplarının, kağıtlarla ve kayıtlarla kaplı masaların olduğu geniş bir alandı burası. Baron onları büyük bir nezaketle karşıladı. Yalnız yaşayan insanlar genellikle çok konuşkan olurdu. Ziyaretlerinin amacını izah etmekte oldukça zorluk çektiler. Evet, bana bu sebeple yazdığınızı biliyorum Bay Masivan. Bana Atalarımdan Miras Kalan Oyuk İğne isimli bir kitap söz konusu, öyle değil mi? Doğrudur. Size atalarımla dargın olduğumu söylememe izin verin. O zamanlarda gülünesi fikirleri vardı. Ama ben devrim adamıyım, geçmişle bağımı kestim. ''Evet, evet.'' diye karşı koydu bu ge sabırsızlıkla. ''Ama bu kitabı görmüş olabilir misiniz? Hatırladığınız bir şeyler var mı?'' ''Elbette. Bunu çektiğim telgrafta da söyledim ya.'' diye haykırdı canı sıkkın bir şekilde. Odanın içinde dönüp duran ve pencerelerden dışarı bakan Masi bana hitaben. ''Elbette hatırlıyorum. En azından kızım kütüphanedeki binlerce kitap arasında böyle bir başlığa denk geldiğini hatırlıyordu.'' Bana kalsa benim okumakla işim olmaz. Gazete bile okumam ben. Kızım bazen okur, hala okur. Benim için çiftlikten aldığım kiraların zamanında gelmesi yeterli. Kayıtlarımı görüyorsunuz. Ben onlarla yaşıyorum. Bu kayıtların içinde. İtiraf etmeliyim ki bana mektupta anlattığınız hikayeye dair en ufak bir fikrim yok Bay Masivan. Adamın gevezeliği yüzünden sabrı iyice tükenen İzido Buge, Baronun lafını aniden kesti. Affedersiniz bayım, peki kitap? Kızım arıyor, hem de dünden beri. Sonuç? Pekala, buldu onu. Bir ya da iki saat önce. Geldiğiniz zaman. Kitap nerede? Nerede mi? Kızım kitabı bu masanın üzerine koydu. İşte orada. İzido yerinden sıçradı. Masanın ucunda bir kağıt yığınının arasında kırmızı marokenle kaplı bir kitap vardı. Yumruğunu sertçe kitaba vurdu. Sanki dünyada ondan başka hiç kimse kitaba dokunamazmış ve kitabı almaya yalnızca o cüret edebilirmiş gibiydi. ''İşte bu kadar.'' diye haykırdı Masiban tamamen duygulu bir şekilde. ''Onu buldum. İşte şimdilik bu kadarı yeter. Ama başlık emin misiniz? Tanrı aşkına bakın.'' Marokya'nın içindeki altın renkli oymalarla işlenmiş mektupları gösterdi. Oyuk iğne. ''İkna oldunuz mu? Artık bu sırrı biliyor muyuz?'' İlk sayfa, ilk sayfada ne var? Okuyun. Adli soruşturma için tarafımca yüz örnek bastırıldı. Bu, bu işte diye mırıldandı Masiban boğuk bir sesle. Alevlerden kurtarılan örnek, 14. Louis'nin yok etmeye çalıştığı kitap bu. Kitabı karıştırdılar. İlk yarışı, Lagbigen'in günlüğüne yazdığı bilgilerle doluydu. Geçelim, dedi Buge. Çözüme ulaşmak için acele ediyordu. Geçelim mi? Ne demek istiyorsunuz? Hiç de geçmeyelim. Demir maskeli adamın hapsedildiğini biliyoruz. Çünkü sırrı biliyordu. Ve Fransa kraliyet ailesinin sırrını ifşa etmek istiyordu. Ama nereden biliyordu? Neden sırrı ifşa etmek istiyordu? Bu tuhaf adam kimdi? Volten'in iddia ettiği gibi 14. Louis'nin üvey kardeşi miydi? Yoksa günümüz eleştirmenlerinin dediği gibi İtalyan bakanı Mittoli mi? Artık çok geç. Çok geç diye itiraz etti Buge. Çözüme ulaşamadan kitabın ellerinin arasından uçup gitmesinden korkuyordu. Hayır, zamanımız var diye itiraz etti Masiban. Zira bu tarihi ayrıntılar onun tutkusunu cezbediyordu. Zamanımız var, önce açıklamayı görelim. Buge aniden durdu. Belgeydi bu. Bir sayfanın sol kısmında nokta ve sayılardan oluşan şu gizemli beş satırı gördü. İncelediği metnin aynısı olduğunu bir bakışta tespit etti. İşaretlerin dağılımı da aynıydı. Matmazeller ve oyuk iğne kelimeleri burada da beliriyordu. Hemen üst kısımda küçük bir not vardı. 13. Louis tarafından yazılan bütün gerekli bilgileri aşağıdaki küçük tabloya ekledim. Sonra tabloyu gördü. Hemen ardından da aynı belgenin açıklaması geliyordu. ge kesik bir sesle okudu. Görüldüğü gibi bu tablo sayıları ünlü harflerle değiştirsek bile hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu bilmeceyi çözmek için öncelikle onu tanımamız gerektiği söylenebilir. Bu olsa olsa labirentin yolunu bilenlere verilmiş bir anahtardır. Bu anahtarı alalım ve yürüyelim. Ben de size rehberlik edeceğim. Önce dördüncü satıra bakalım. Dördüncü satırda ölçüler ve bulgular var. Bulguları inceleyerek ve kayıtlı ölçüleri ortaya çıkararak Hedefe kaçınılmaz olarak ulaşabiliriz. Ama tek bir şartla, nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi bilirsek, oyuk iğnenin gerçek anlamını öğrenebiliriz. İlk üç satırdan öğrenebileceğimiz bunlar. ilki kraldan öç almam için tasarlandı. Benim öngörüm. Bugge durdu. Zor duruma düşmüş gibiydi. Ne oldu, neyinizi sordu Masiban? Artık hiçbir anlamı yok. Gerçekten de öyle, dedi Masiban. İlki kraldan öç almam için tasarlandı. Benim öngörüm. Bu ne demek? Lafı güzaf diye gürledi ge. Yani? Yırtılmış. İki sayfa yırtık. Sonraki sayfalarda. izlere baksanıza. Titriyordu. Öfkeden ve hayal kırıklığından büsbütün sarsılmıştı. Masiban eğildi. Bu doğru. Geriye iki sayfanın başlıkları kalmış. Dikiş izleri belli oluyor. Ama oldukça taze izler bunlar sanki. Kesilmemiş. Yırtılmış, hunharca yırtılmış. Buyurun, son sayfaların hepsinde bir buruşukluk var. Ama kim, kim yaptı? diye inledi İzido, yumruklarını sıkarak. Bir hizmetli mi, suç ortağı mı? Birkaç ay önce de yırtılmış olabilir. Görüşünü paylaştı Masiban. Yine de biri bu kitabı yanına almış. Göreceğiz bakalım. Peki ya siz bayım? diyen Buge, barona çıkıştı. Bir şey bilmiyor musunuz? Kimseden şüphelenmiyor musunuz? Kızıma sorabilirsiniz. Evet evet belki o biliyordur. Bay Veliniz oda hizmetlisinin zilini çaldı. Birkaç dakika sonra Madame Villemonne içeri girdi. Yumuşak ve mütevekkil bir görünüşe sahip gen genç bir kadındı. Buge sorularını hiç vakit kaybetmeden sormaya başladı. Bu kitabı yukarıda, kütüphanede mi buldunuz madame? Evet açılmamış bir ciltli kitabın içinde. Okudunuz mu? ''Evet, dün gece okudum. Siz okurken de iki sayfası eksik miydi? Sayı ve noktalardan sonra gelen iki sayfayı hatırlıyor musunuz? Ama hayır, hayır olamaz.'' dedi kadın çok şaşkın bir ruh haliyle. Tek bir sayfa bile eksik değildi. O halde yırtılmış olmalı. Ama kitap bu gece odandan hiç çıkmadı ki. ''Peki ya bu sabah?'' ''Bu sabah Bay Malsiba'nın geldiği bildirilince kitabı aşağıya kendim indirdim. Yani...'' Yani mi? Ama anlamıyorum. O mu yaptı acaba? Ama hayır. Kim yaptı? Jacques, Juh, oğlum, bu sabah kitapla oynuyordu. Buge, Masiban ve Baron'la birlikte aceleyle odadan çıktı. Çocuk odasında değildi. Her yere bakıldı. En sonunda şatonun arka kısmında oyun oynarken buldular onu. Ama çocuğun üstüne gelen bu üç adam rahatsızlık vermişti. Öyle büyük bir yetkiyle hesap soruyorlardı ki Çocuk çığlık atmaya başladı. Herkes sağa sola koşturdu. Hizmetliler sorguya çekildi. Şatoya tarif edilemez bir kargaşa hakimdi. Buge, hakikatin tıpkı su gibi elleri arasından kayıp gitmesinden korkuyordu. Kendini toparlamaya çalıştı. Madam Bilemon'u kolundan tuttuktan hemen sonra baronun ve Masiba'nın arkasından salona götürdü. Kitap eksik, iki parçası yırtılmış. Ama sonuçta bu sayfaları okudunuz öyle değil mi madam? diye sordu. Evet. Ne hakkındaydı hatırlıyor musunuz? Evet. Bunu bana da anlatabilir misiniz? Eksiksiz anlatabilirim. Kitabı büyük bir merakla okudum. Ama en çok da şu kayıp iki sayfada yazılanlardan etkilendim. Açıklamalar ilginçti çünkü. Hatırı sayılır bir ilginçlikteydi. Öyleyse konuşun madame. Konuşun. Size yalvarırım konuşun. Bu açıklamalar çok önemli. Konuşun. Size rica ediyorum. Geçen dakikalar telafi edilemez. Oyuk iğne. Ah, çok basit. Oyuk iğnenin manası. O esnada içeri bir hizmetli girdi. Madam için bir mektup geldi. Hayret ama postacı çoktan gitmişti. Bana bu mektubu bir çocuk verdi. Madam Vilamon zarfı açtı, mektubu okudu. Elini kalbinin üzerine koydu. Korkudan bir anda mosmor kesilmişti. Neredeyse bayılacaktı. Mektup yere düştü. Bu mektubu aldı ve izin bile istemeden... Konuşursanız oğlunuz bir daha uyanamaz. Oğlum, oğlum diye kekeledi. O kadar güçsüzdü ki bu halde tehdit aldığındaki çocuğunun yanına bile gidemezdi. Buge onu teskin etti. Bu gerçek olamaz. Biri bana şakı yapıyor olmalı. Kim böyle bir şeyden fayda sağlayabilir ki? Eh diye usulca mırıldandı Masiban. Bu Arsene Lüpen olmalı. Buge ona su işareti yaptı. Kim olduğunu gayet iyi biliyordu. Tanrı aşkına. Düşman yine karşısına çıkmıştı. Son derece dikkatliydi ve her şeyi çözmüştü. İşte bu yüzden Madam Vilemon'dan bir açıklama bekliyordu. Bu anı öyle uzun zamandır bekliyordu ki o lafları kadının ağzından derhal almak istiyordu. Size yalvarıyorum Madam, Kendinize gelin. Hepimiz buradayız. Tuzak falan yok. Konuşacak mıydı? Buge konuşacağını sandı. Öyle umdu. Kadın ağzında bir iki kelime geveledi. Kapı tekrar açıldı. Bu defa gelen dadıydı. Dünyası başına yıkılmıştı sanki. Bay şu adam, Bay Jagju. Anne bütün gücünü bir anda geri toplayıverdi. Onu yanıltmayan bir içgüdüyle teşvik edilmiş bir halde merdivenlerden herkesten önce indi. Holü geçti, terasa doğru koştu. Küçük Jagju oradaydı. Bir koltukta hiç hareket etmeden yatıyordu. Ne olmuş yani uyuyor işte. Bir anda uyudum adam diye cevap verdi dadı. Uykuya dalmasını engellemek, onu odasına götürmek istedim. Ama bir anda kaldı ve elleri, elleri buz gibiydi. Buz gibi miydi diye kekeledi anne. Evet, gerçekten de buz gibi aman tanrım. Ne yazıyordu? Bir daha uyanmaz. Bu ge, parmaklarını paltosunun cebine doğru kaydırdı. Tabancasının kabzasını kavradı. İşaret parmağını tetiğe yaklaştırdı ve bir anda bana nişan alıp silahını ateşledi. Masivan, deyim yerindeyse, genç adamın hareketlerini izliyormuş gibi üzerine boşaltılan mermiden kaçmayı başardı. Buge, iki hizmetliye seslendiği sırada çoktan üzerine atılmıştı. Yetişin bu lüpen! Şiddetin şoku altında söğüt koltuklardan birine devrildi Masivan. Yedi ya da sekiz saniye sonra ayağa kalktığında genç adamın tabancasını tutuyordu. Buge'nin şaşkınlıktan soluğu kesilmişti. Harika, müthiş! Şimdi sakın hareket etme. İki ya da üç dakikan var, fazlası yok. İlginç, beni tanıman epey zaman aldı. Demek ki kendimi bu adama iyi benzetmişim. Toparlandı. Şimdi bacakları üzerinde dimdik duruyordu. Kuşkulu bir tavırla, iyice şaşırmış barona ve dona kalmış üç hizmetliğe bakıp sırıttı. İzidó, iyi iş çıkardın. Benim lüpen olduğumu onlara söylememiş olsaydın, beni çoktan halletmişlerdi. Ama dinç gövdeleri var, baksana. ''Vay canına be. Kim bilir ne hale gelirdim. Tanrım. Dörde karşı bir.'' Yanlarına yaklaştık. ''Hadi çocuklar korkmayın. Size uf yapmayacağım. Buyurun bir parça arpa şekeri ister misiniz? Bu sizi iyileştirir. Ah sen mesela bana yüz franklık şu senedi geri veriyorsun. Evet, evet seni tanıyorum. Mektubu hanımına götürmen için az önce para ödedim sana. Hadi çabuk kötü uşak.'' hizmetlinin uzattığı mavi senedi aldı ve yırtarak parçaladı. İhanetin bedeli cep yakar. Şapkasını taktı ve Madame Vilemo'nun önünde haddinden fazlaca eğilerek şöyle dedi. Beni affediyor musunuz Madam? Hayattaki bilhassa benim hayatımdaki tesadüfler insanı sık sık zalimlik yapmaya zorluyor. Bu yüzden yüzü kızaran tek adam benim. Oğlunuz için hiçbir korkunuz olmasın. Ona sorular sorulduğu sırada koluna yaptığım basit ve küçük bir iğneyle kendinden geçti. Taş çatlasa bir saat içinde etkisi geçer. Tekrar özür dilerim. Ama konuşmamanız lazımdı. Tekrar selam verdi. Bay Willin ise güzel konukseverliği için teşekkür etti. Değneğini aldı. Bir sigara yaktı. Barona da ikram etmeyi ihmal etmedi. Yuvarlak şapkasını salladı. Alaycı bir tavırla bugeye görüşmek üzere bebek diye bağırdı. Ve sigarasının dumanını Hizmetlilerin yüzlerine doğru üfleyerek oradan mutlu mesut ayrıldı. Buge birkaç dakika bekledi. Madame Villemont şimdi daha sakinleşmiş bir şekilde oğluyla ilgileniyordu. Buge kadına son kez yalvarmak için yanına gitti. Göz göze geldiler ama kadın hiçbir şey söylemedi. Artık ne olursa olsun kadının asla ama asla konuşmayacağını anlamıştı. Orada bu anne zihninde oyuk yine esrarı geçmişin karanlığı kadar derin bir yere gömülmüştü. Çabalarından vazgeçti ve oradan ayrıldı. Saat on buçuk olmuştu. Yirmi üç ellide bir tren vardı. Park yolundan ağır ağır yürüdü ve gara çıkan yola saptı. Pekala buna ne diyeceksin? Bu masibandı. Daha ziyade lüpen. Yolun bitişindeki ağaçlıktan çıkıvermişti. Güzel tertip edilmiş miydi? Yaşlı dostun son derece kıvrak, öyle değil mi? Geri dönmüyorsun herhalde. Akademi üyesi Basiban diye birinin gerçekten de yaşayıp yaşamadığını soruyorsun kendine. Evet yaşıyor. Eğer uslu durursan kendi gözlerinle görürsün. Ama önce silahını geri vermeliyim. Bak bakalım dolumu. Bu çok iyi küçüğüm. Beş mermi var. İçlerinden biri beni atalarımın yanına göndermeye yeter de artar bile. Cebine koy şunu. Ha şöyle. Bu yaptığın şatodaki davranışından daha iyi. Tabii daha küçüksün. Bir anda bir şimşek çakıyor ve lüpen tarafından kandırıldığını, senden üç adım önde olduğunu bir anda anlayıveriyorsun. Ve bam ateş ediyorsun. Sana kızmıyorum. Bunun kanıtı da şudur ki seni yüz beygir gücündeki arabama binmeye davet ediyorum. Uygun mudur? Parmaklarını iki dudağının arasına götürdü ve ıslık çaldı. Lüpen'in davranışlarındaki ve ses tonundaki çocuksuluk yaşlı Masiba'nın muhterem görünüşüyle şahane bir tezat oluşturuyordu. Buge gülümsemesini engelleyemedi. ''Gülüyor, işte gülüyor.'' diye haykırdı Lüpen neşeyle sıçrayarak. ''Sen de eksik olan şeyin ne olduğunu görüyor musun bebek? Gülmek. Yaşına göre biraz fazla ciddisin. Çok cana yakınsın, kocaman ve saf bir sevimliliğin, sadeliğin var ama gülüş sıfır.'' karşısında dikildi. Buraya bak bahse girerim ki seni ağlatabilirim. Soruşturmanı nasıl takip ettim biliyor musun? Masiba'nın sana yazdığı mektubu ve bu sabah Beliniz şatosu için aldığı randevuyu nasıl öğrendim? Arkadaşının gevezeliği yüzünden. Şu evinde kaldığın arkadaşın. O embesiyle güveniyorsun. Oysa ki o her şeyi derhal kız arkadaşına anlatmak için ölüp bitiyor. Ve takdir edersin ki Kız arkadaşının da lüpenden gizlisi saklısı yok. Ne diyordum? Hepsi bu işte. Gözlerin yaşarıyor. İhanete uğradığın bir arkadaşlık öyle değil mi? Bu seni üzüyor. İşte sen çok tatlısın küçüğüm. Seni bir hiç uğruna küçük düşürebilirdim. Her zaman dost doğru kalbime saplanan şaşkın bakışların var. Geçen akşam onda danıştığın yaşlı noter de bendim. Gül bakalım çocuk. Hakikaten de gülüş sıfırmış. Al işte. Sende zerre şey yok, hmm, nasıl söylesem, şu her aklına geleni yapma becerisi. Ama bende var. Çok yakın bir yerden bir motor sesi işitildi. Lüpen birdenbire Buge'nin kolunu kaptı ve gözlerini gözlerine dikerek soğuk bir sesle şöyle dedi. Şimdi sakin olacaksın tamam mı? Yapacak hiçbir şeyin olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. O zaman gücünü ve vaktini kaybetmek niye? Dünyada yeterince haydut var. Onların peşinde koş, beni bırak. Yoksa anlaşıldı değil mi? İsteğini diretmek için bu geyi sarsıyordu. Sonra sırıttı. Ne kadar da aptalım. Sen pes edenlerden değilsin. Beni alıkoyan ne bilmiyorum. İki ya da üç hareketimle, şimdiye iple bağlı ve ağzı tıkalı olabilirdin. İki saat içinde seni aylarca gölgede bırakabilirim. Ben de kendimden emin bir şekilde başıboş kalabilirim. Atalarımın, Fransız krallarının bana hazırladığı huzurlu bir emekli hayatı yaşayabilirim. Benim için biriktirme nezaketi gösterdikleri hazinelerin tadını çıkarabilirim. Ama hayır, bundan asla vazgeçmeyeceğim. Elimde değil, zaaflarımız var. Benimki de sensin işte. Ayrıca bu iş burada kapanmış da değil. Sen iğnenin oyuğuna parmak atana kadar köprünün altından çok sular akacak. Bana on gün gerekti. Ama sana on sene gerekecek. Yine de aramızda hep bir mesafe olacak. Otomobil geldi. Karoseri kapalı olan devasa bir otomobildi bu. Lüpen kapıyı açınca bu bir çığlık attı. Limuzinde bir adam vardı. Ve bu adam Lüpen'di. Ya da daha ziyade bandı. Hemen her şeyi anlayarak güldü. Lüpen şöyle dedi. Korkma gayet güzel uyuyor. Sana onu göreceksin demiştim. Durumu şimdi anlıyor musun? Gece yarısına doğru şatoda randevunuz olduğunu biliyordum. Sabah de oradaydım. Masiban oradan geçtiğinde geriye onu yakalamak kaldı. Sonra küçük bir iğne tamamdır. İyi uykular adamım. Seni şu bayırda bırakalım bakalım. Üşümemen içinde özellikle güneşin altına. Evet şahane. Şapkasını da eline verdik miydi? Ah seni yaşlı Masiban. Demek lüpenin peşinden koşarsın ha. İki Masiban'ı karşı karşıya görmek koca bir saçmalıktı. Biri kafası sallana sallana uyuyordu, diğeri ise son derece ciddi, dikkatli ve saygılıydı. Şu zavallı köre merhamet edin. Bak Masivan, işte sana sadaka veriyorum ve de kart vizitimi. Evet çocuklar, dördüncü vitese geçelim. Duyorsun değil mi makinist? Saatte 120 kilometre ile gideceksin. Atla bakalım Izito. Bugün Enstitü'nün genel kurul toplantısı var ve masiban saat 3.30'da hakkında hiçbir şey bilmediğim bir bildiri okumak zorunda. Bu küçük bildirisini pekala okuyacak. Onlara tastamam bir masiban vereceğim. Gerçeğinden de daha gerçek bir masiba. Göl kitabeleri hakkındaki fikirlerimi sunacağım. Yani Enstitü'deki ben olacağım. Daha hızlı makinist. Henüz 115 kilometredeyiz. Korkuyor musun yoksa? Lüpenle birlikte olduğunu unuttun galiba. Ah İzito! Hayatın sıradan olduğunu söylüyorlar. Ama hayat son derece sevilesi bir şeydir küçüğüm. Sadece nasıl yaşanacağını bilmek gerekir. İşte ben bunu biliyorum. Birkaç saat önce sen ve yaşlı veliniz gevezelik ederken o sırada ben de cama yaslanmış vaziyette tarihi kitabın sayfalarını yırtıyordum. Bu mutluluktan havalara uçmak değil de nedir? Bir de senin oyuk iğne hakkında Madame Vilemon'un ağzından laf almaya çalıştığın kısım var. Konuşacak mıydı? Evet konuşacaktı. Hayır konuşmayacaktı. Evet hayır. Bu yüzden tüylerim diken diken oldu. Konuşsaydı kendime yeni bir hayat kurmam gerekecekti. Bütün temel çek çökmüş olacaktı. Hizmetli içeri zamanında mı gelecekti? Evet hayır. İşte ama buge maskemi düşürebilecek miydi? Asla. Bunun için fazla budala. Ama ya yaparsa? Hayır, evet, hayır, hayır. Eğer beni yan gözlerle süzüyor, silahına davranacak. Ah ne büyük bir haz. Isido, çok fazla konuşuyorsun. Biraz kestirsek mi? Ben uyuyorum. Hadi, iyi geceler. Buge ona baktı. Neredeyse hemen uyumuştu. Öyle gözüküyordu. Otomobil gittikçe artan bir hızla ufka doğru gidiyordu. Hiçbir zaman tam olarak ulaşılamayan bir şu ufka. Artık ne şehirler, ne köyler, ne tarlalar, ne de ormanlar vardı. Yalnızca alabildiğine açıklık ve tükenmişlik. Yok olmuş bir alan. Buge uzun bir müddet yakıcı bir merakla seyahat arkadaşına onu örten maskenin içine doğru baktı. Onun gerçek fizyonomisine büyük bir merak duyuyor ve onu açığa çıkarmak istiyordu. Onları otomobilin darlığı dolayısıyla son derece samimi bir ortama, Aynı arabaya hapseten şartları düşünüyordum. Ama bu sabah hissettiği duygular ve hayal kırıklıkları aklına gelince yorgunluktan uyuya kaldı. Uyandığında Lüpen kitap okuyordu. Buge kitabın ismine bakmak için öne doğru eğildi. Seneca'nın Ahlak Mektuplarıydı. Sezar'dan Lüpen'e. Bana 10 gün gerekti ama sana 10 sene gerekecek. Blaine's şatosundan çıkarken Lupin tarafından dile getirilen bu cümlenin Buge üzerinde büyük etkisi oldu. Sonuna kadar sakin ve kendine hakim olan Lupin'in ayrıca bazı coşkun, konuşkan, biraz romantik, bazen teatral ve iyi huylu yanları da vardı. Ve bu tavırlarını sergilediği esnalarda Buge faydalanabileceği bazı noktalar buluyordu. Haklı ya da haksız olsun Buge bu cümlede istemsiz bir nokta keşfetti. Doğrudan şu sonuca vardı. Eğer Lupe'nin oyuk iğne hakkında sarf ederek bulduğu bazı gerçeklere bu genin bulduklarını da koyuyorsa demek ki ikisi de amaca ulaşmak için aynı yöntemi kullanıyordu. Bir başka deyişle Lupe'nin düşmanınınkinden daha farklı bir yöntemi yoktu. Eşit şansa sahiplerdi ancak eşit şansla ve eşit yöntemle Lupen için 10 gün yeterli olmuştu. Bu unsurlar, bu yöntem, bu şans neyin nesiydi? Tüm bunlar 1815 yılında basılmış bir kitabı tanımaktan geçiyordu. Ayrıca şüphesiz ki Masiban gibi lüpenin de tesadüfen keşfettiği ve onun sayesinde Magi Antuan'ın dua kitabının içinde bulduğu kağıdı. Yani işte bu kitap ve kağıt lüpen'in bel bağladığı iki temel dayanaktı. Bütün binayı bunların üzerine inşa etmişti, yardım almadan. Tek mesele kitap ve kağıt üzerine çalışmak. Hepsi bu. Peki bu gede aynı yöntemi kullanamaz mıydı? İmkansız bir mücadele neye yarardı? Sayıları gittikçe çoğalan tuzaklardan kaçındığını varsayındığında bile en nihayetinde en perişanına ulaşacağını bildiği bu beyhude araştırmalar neye yarardı? Açıkça bir karar vermişti ve acele etmişti. Doğru yolda olduğuna emindi. Her şey bunu doğruluyordu. Her şeyden önce Yansın Dösterliğe arkadaşını suçlamanın faydasız olduğunu anlayarak oradan ayrıldı ve valizini eline alarak birçok yere girip çıktıktan sonra Paris'in merkezinde küçük bir otele yerleşti. Günlerce otelden çıkmadı. Yemek yemediği zamanlarda odasının perdelerini sıkıca kapatıyor, kapısını kilitliyor ve hep düşünüyordu. ''On gün'' demişti Arsène Lupin. Buge onun bütün yaptıklarını unutmaya ve sadece kitabın içeriğini anımsamaya çalıştı. Kendini on güne sınırlamak onu yakıcı bir şekilde hırslandırıyordu. Gel gelelim, onuncu gün geldi çattı. Sonra on birinci ve on ikinci gün. Ama on üçüncü gün zihninde aniden bir ışık yandı ve hakikate dair fikirler dört bir yanımızı saran bitkiler kadar hızlı bir şekilde zihninde belirdi. Işıl ışıl parladı ve güçlendi. 13. günün akşamı bilmecenin ana anahtarına hala ulaşamamış olsa da bu keşfi sağlayacak bir yöntem bulmuştu. Zaten bu da hiç şüphesiz Rüpe'nin kullandığı o verimli yöntemdi. Yöntem oldukça basitti ve yegane sorudan yola çıkacaktı. Önemli ya da önemsiz tüm bu tarihi olayların oyuk iğne esrarının bağlandığı kitapla arasında bir ilişki var mıydı? Olaylar çok çeşitli olduğu için verilmesi zor bir cevaptı bu. Öte yandan Buge'nin yaptığı derin inceleme, bütün bu olaylara özgü bir özelliğin ortaya çıkmasıyla sona eriyordu. İstisnasız tüm olay eski Neistrayasıya'da geçiyordu. Burası aşağı yukarı Normandiya'ya denk düşüyordu. Fantastik maceralarda kahraman hep doğuştan veya sonradan Norman olurdu ya da bu bölgede yaşardı. Eski çağlara ait tutkulu bir kafile, birbirine son derece ters bölgelerden yola çıkan baronların, düklerin ve kralların bir araya gelmek için dünyanın bu köşesine varmaları ne heyecan verici bir gösteriydi. Buge hemen bir tarih sıralaması yaptı. İlk Norman dükü Rollo ya da rollon Saint Clairsu anlaşmasından sonra iğnenin sırrını öğrenmişti. Bir diğer Norman dükü olan İngiltere kralı William'ın sancağında da iğne şekli vardı ve İngilizler Huon da Janne Dağı yakıyorlar sırrın hanımefendisini. Maceranın hemen ilk günlerinde Sezar'a olan fidyesini, iğnenin sırrını vererek ödeyen kale şefi de acaba Normandiya sınırları içindeki Q bölgesinde yaşayan insanların şefi mi oluyor? Hipotez belirmeye başladı. Alan daralıyor. Huon, Sen, kıyıları, Q bölgeleri, bütün yollar bu bölgeye çıkıyor. İki Fransa kralının da bizzat belirttiği gibi Norman düklerinin ve onların mirasçıları olan İngiliz krallarının yitirdiği bu sır Fransa kraliyet sırrı oluyor. Burada bahsedilen krallar Rouen kuşatmasını yapan ve Dieppe taraflarındaki Aquaye savaşını kazanan 4. Henry ile Le Avre kentini kuran 1. François. Üstelik François şöyle bir de laf ediyor. Fransa kralları şehirlerinin talihini belirleyen sırlar taşır. Huon, Dieppe, Lo Alga. Üçgenin üçü, üç ucu var ve bu üç ucu da içine alan üç büyük şehir. Q bölgesinin merkezde olduğu çok açık. Sonra 17. yüzyıl gelip çatıyor. Kimsenin tanımadığı bir adam gerçeği ortaya çıkarınca 14. Louis kitabı yakıyor. Yüzbaşı Lagbiege, bir nüshasını ele geçiriyor. İhlal ettiği sır sayesinde birçok mücevher çalıyor ve şaşırtıcı bir şekilde yan kesiciler tarafından katlediliyor. Peki bu pusu nerede kuruluyor? Geyon'da. Kısacası Lü Alga'dan, Huon'dan ya da Dieppe'den Paris'e giden yolda bulunan küçük köyde. Bir sene sonra 14. Louis bir arsa alıyor ve iğne şatosunu inşa ediyor. Hangi mevkiyi seçiyor? Fransa'nın tam ortasını. Bu şekilde meraklıları da yanlış yönlendirmiş oluyor. Normandiya'yı araştırmak kimsenin aklına gelmiyor. Huon, Dieppe, Loauga, Q üçgeni, her şey ortada. Bir tarafta deniz, öbür tarafta sen, başka bir taraftaysa Huon'dan Dieppe'ye giden iki vadi. Bu genin zihninde bir şimşek çattı. Lüpe'nin gerçekleştirdiği operasyonların ana bölgesi her zaman sen falezlerinden manş kıyılarına uzanan bu alan olmamış mıydı? Lüpen amaçlarına ulaşmak için tam on yıldır bu bölgeyi kullanıyordu. Oyuk iğne esrarı da zaten en çok bu bölgeyle sınırlı kalıyordu. Chamon baronu vakasına ne demeli? Huon ve Le Avga arasında bulunan Sen kıyılarında gerçekleşmişti. Peki ya Tiber mesnil vakası? Huon ve Dieppe arasındaki yaylanın öbür ucunda. Guşe, Montini, Gaville soygunları hepsi Q bölgelerinde işlenmişti. La Fontaine Caddesi katili Pierre Amphory, kompartımanı yakalayan ve sıkıca bağlayan Lüpen o esnada nereye diye gidiyordu? Hoano. Herlock Shoms, Lüpen'in eline düştüğünde nereye gönderildi? Le Avga yakınlarına. Peki, şu anda gerçekleşen trajedi nerede oynanıyordu? Le Avga ile Dieppe yolu arasındaki Amgame'i de. Hoan Dieppe Le Avga Q üçgeni. Sonuç olarak Arsène Lüpen birkaç yıl önce kitabı ele geçirdi ve Maggie Antoine'ın kağıdı gizlediği yeri öğrenerek şu meşhur dua kitabına en sonunda el koydu. Kağıdı ele geçirince de söz konusu bölgeye gidip oraya yerleşti. Bu de oraya gitti. Lüpen'in yaptığı yolculuğu hakiki bir duyguyla düşündü. Onu çok büyük bir güçle kuşatacak bu sırrı keşfetmeye gittiğinde kalbini titretecek bu duyguyla yola çıktı. Çabaları. Bu G'de aynı muzaffer sonucu verecek miydi? Hu onu erken terk etti. Kılık değiştirmişti. Omsuna dayadığı çubuğun ucuna taktığı bohçasıyla Fransa'yı yürüyerek dolaşan bir acemiyi andırıyordu. Doğrudan öğle yemeğini yediği Dükle'ye gitti. Bu kasabadan ayrıldıktan sonra seni takip etti. Deyim yerindeyse yöreyi henüz terk etmemişti. Tahminleriyle kuvvetlendirdiği içgüdüleri onu sürekli olarak bu güzel nehrin yılan-kavi kıyılarına çıkarıyordu. Şamon şatosu soyulduğunda sanat eserleri Sen Nehri üzerinden kaçırılmıştı. Şapbeldüğü soyulmuştu. Eski heykeller Senk yakınlarından taşınmıştı. Bölgedeki zenginliklerin ve sanat eserlerinin iliğini kurutarak yabancı milyarderlere göndermek için Huon'dan Avga'ya gidip gelen bir mavna filosu hayal etti. ''Yanıyorum, yanıyorum.'' diye mırıldandı genç adam. Hakikatin zihnine gönderdiği şok dalgaları karşısında soluğu kesilmiş bir halde. İlk günlerdeki başarısızlığı cesaretini kırmadı. Ona yol gösteren hipotezin doğruluğuna derin bir inancı vardı. Cesur olmayı gerektirirdi. Belki de biraz aşırıya kaçan bir hipotezdi. Ama fark etmezdi. Kovaladığı düşmana layık bir hipotezdi bu. Hipotezi, Lüpen isimli bu olağanüstü adama değerdi. Böyle bir adam büyüklüğün, ölçüsüzlüğün ve insanüstülüğün dışında mı aranmalıydı? Jumiej, Lamagier, Sanvagdil, Küdebük, Tonkajvil, Kilböf… Tüm bu yerlerin onda epey hatırası vardı. Kim bilir kaç defa gotik çan kulelerini veya uçsuz bucaksız arabilerin ihtişamını hayranlıkla seyretmişti. Ama le alga ve çevresi izi bir deniz fenerinin ışığı gibi çekiyordu. Fransa kralları şehirlerinin talihini belirleyen sırlar taşır. Buge için müphem olan bu sözler bir anda aydınlandı. Birinci Fransu'a o bölgede bir kent yaratılması emrini bu sözlerle vermemiş miydi? Le alga gassa. Talihi de oyuk iğnenin sırrına bağlı değil miydi? İşte bu, işte bu diye kekeledi Bughe esriklikle. Fransız ulusunun inşa edildiği en ilkel çekirdeklerden biri olan eski Norman Nehra ağzı çok temel bir noktadadır ve iki kaynağa sahiptir. İlk kaynak capcanlı ve açık bir göğün altında okyanusa boyun eğdiren ve dünyaya açılan yeni limandır. Diğeri ise son derece tedirgin edici olan ve sırrına erişilemeyen karanlık bir bilinmezliktir. Bunların hepsi bir yandan da Fransa'nın ve kraliyet ailesinin tarihini oluşturur. Bu tarih de tıpkı lüpen'in hikayesi gibi oyuk iğne sırrıyla açıklanabilir. Aynı enerji ve iktidar kaynakları kralların yanı sıra Lüpen'in talihini de besleyip büyütüyordu. Bu köyden köye, nehirden denize kadar araştırdı. En derin anlamlar çıkarma ümidiyle burnu her kokuyu aldı, kulakları her sesi işitti. Bu tepeye bakılmalı mı? Bu orman araştırılmalı mı? Peki ya köy evleri? Anahtar kelime bu köylünün manasız sözlerinde mi saklı? Bir denizci bir yandan handa öğle yemeği yerken bir yandan da nehir ağzının antik bir bölgesi olan Ulf manzarasına bakıyordu. Karşısındaysa kendi tabağını silip süpüren Norman bir at tüccarı vardı. Kızarık ciltli ve iri kıyım bu adam kırbacını eline alarak ve işçi gömleğini üzerine geçirerek Bölgedeki pazarları kurardı. Buge ansızın at tüccarının dikkatle kendisine baktığını sandı. Buge'yi tanıyor ya da en azından bir yerlerden çıkarmaya çalışıyor gibiydi. Aman diye düşündü. Yanılıyor olmalıyım. Bu adamı daha önce hiç görmedim. Büyük ihtimalle o da beni hiç görmemiştir. Zaten adam da artık onunla ilgilenmeyi bırakmıştı. Piposunu yakarak kahve ve konyak sipariş verdi. Bir yandan tüttürdü, öbür yandan içti. Yemeğini bitiren Buge hesabı öteyerek ayaklandı. Tam çıkacakken içeri bir grup müşteri girince Buge'nin birkaç saniye at tüccarının masasının yanında durması gerekti. Adamın alçak sesle kendisiyle konuştuğunu işitti. Merhaba Bay Buge. Isido tereddüt etmedi. Adamın yanına oturdu ve şöyle dedi. Evet Buge benim ama siz kimsiniz? Beni nasıl tanıdınız? Zor değil. Gazetelerdeki fotoğrafınızı görmüştüm. Ama öyle uydurma... Fransızca nasıl diyorsunuz? Öyle uydurma bir kılığa bürünmüşsünüz ki. Oranın yabancısı olduğu aksanından belliydi. Adamı incelerse kim olduğunu çıkarabileceğini sandı. Çünkü onun da büründüğü başka bir kılık vardı. Kimsiniz? diye tekrar etti. Yabancı güldü. Beni tanıyamadınız mı? Hayır, sizi daha önce hiç görmedim. Eh, ben de sizi. Ama bir düşünün. Benim de fotoğrafım gazetelerde basılıyor. Hem de sık sık. Pekala. Şimdi çıkarabildiniz mi? Hayır. Herlock Sholmes. Bu buluşma ilginçti. Anlamlıydı da. Genç adam bu buluşmanın önemini hemen kavradı. İltifat alışverişinden sonra Sholmes, sanırım burada olmanızın sebebi o değil mi? Evet. O zaman bu açıdan şanslı olduğumuzu düşünüyorsunuz. Şanslı olduğumuzdan eminim. Fikirlerinin... Sholmsünkilerle kusursuz bir biçimde örtüştüğünü öğrenince pek neşelendi. Karşısındaki İngiliz hedefe ulaşacaksa bu zaferi paylaşacaklar demekti. Ayrıca bu hedefe ondan önce varmayacağını kim bilebilirdi ki? Kanıtınız var mı ipuçları? Korkmayın diyerek güldü İngiliz. Karşısındakinin endişesini anlamıştı. ''Sizinle yarışmıyorum. Siz şu kitaba ve kağıda kafayı takmışsınız. Ama bunların hiçbiri bana güven vermiyor. Ya siz neye güveniyorsunuz?'' ''Buna değil. Söylemeyecek misiniz?'' ''Elbette söyleyeceğim. Taç vakasını hatırlar mısınız? Şakma Dükün'ün hikayesini?'' ''Evet. Dostum Ganimard'ın elinden sahte bir cezaevi arabasıyla kaçan Bikdua isimli kadını hatırlıyor musunuz? Lüpe'nin yaşlı süt annesidir. Evet.'' Victua'nın izini buldum. 25 numaralı karayoluna pek uzak olmayan bir çiftlikte yaşıyor. L'Avga'dan Lille'e giden yol. Victua üzerinden Lüpen'e kolaylıkla ulaşacağım. Uzun sürecek. Önemli değil. Bütün işlerimi bir kenara bıraktım. Bundan daha önemli hiçbir işim yok. Lüpen'de aramda bir savaş var. Ölümüne bir savaş. Vahşilikle söylediği bu kelimelerde üstesinden gelmek zorunda kaldığı aşağılamaların kini, onu katlarca oyuna getiren düşmanına duyduğu tamamen yırtıcı bir nefret vardı. ''Hadi, buradan gidin artık.'' diye homurdandı. ''Bize bakıyorlar, bu tehlikeli. Ama dediklerimi unutmayın, Lüpenle karşı karşıya geldiğimiz gün kıyamet kopacak.'' Buge, Schoenstern ayrıldığında epey rahatladı. İngiliz'in kendisinden önce davranmasından korkmuyordu. Bu tesadüfi görüşme ona öyle bir kanıt sunmuştu ki. L'Avga'dan Lille'ye giden yol Diyepbe'den geçiyordu. Q yöresinin büyük kıyı yoluydu bu. Manş'ın falezlerini altına alan denize yakın oldu. Victua bu yola komşu bir çiftlikte oturuyordu. Victua lüpen demekti zira biri öteki olmadan yapamazdı. Körük örüne sadık bir hizmetçisi olmayan bir efendi düşünülemezdi. Yanıyorum, yanıyorum diye kendi kendine söylenmeye devam etti genç adam. Şartlar bana ne zaman yeni bir kanıt sunsa varsayımım gittikçe daha çok doğrulanmış oluyor. Bir anda sen kıyılarının mutlak kesinliği, öte yanda karayolunun kesinliği, iki iletişim yolu da sırrın ait olduğu Le Alge şehrinde, yani birinci Fransua'nın şehrinde birleşiyor. Sınırlar daralıyor, Q yöresi o kadar da büyük değil ve araştırmam gereken bir tek batı tarafı kaldı. İşe dört elle sarıldı. Lüpe'nin vardığı sonuçları keşfetmemem için hiçbir sebep yok diye söylenmeye devam etti. Elbette Lüpe'nin bir iki büyük avantajı vardır. Belki yöreyi daha iyi tanıması, yerel efsaneler hakkında daha çok bilgiye sahip olması ya da bildiği ufak bir hatıra. Değerli bir avantaj olduğu kesindi. Çünkü Buge hiçbir şey bilmiyordu. Özellikle de ilk kez Amga soygunu esnasında hızla ve gecikmeden geldiği bu yöreyi hiç tanımıyordu. Ama ne önemi vardı ki? Bu soruşturmaya 10 yılını adaması gerekse bile sonuna kadar gidecek, asla pes etmeyecekti. Lüpen oradaydı, onu görebiliyordu, onu hissedebiliyordu. Köyün çıkışında, yolun dönemecinde, ormanın kıyısında onu bekliyordu sanki. Her seferinde hayal kırıklığına uğramış olsa da her hayal kırıklığının altında inat etmek için çok daha büyük bir neden buluyor gibiydi. Sıklıkla kendini yoldaki bayırlara atıyor ve bir kopyasını her zaman üzerinde taşıdığı ve ünlü harflerin ve sayıların yer değiştirdiği kağıdı incelemeye koyuluyordu. Yine sıklıkla çimlere yüzük oyun yatmayı ve saatlerce düşünmeyi alışkanlık edinmişti. Daha vakti vardı. Gelecek ona aitti. Hayranlık verici bir sabırla senden denize, denizden sene gidip duruyordu. Adım adım uzaklaşıyor, ayak izlerini takip ediyor ve teorik olarak şansını kaybettiğini düşünene kadar alanı terk etmiyordu. Çok çalıştı ve Montville, San gôme en Octiville, Govneville ve Shiget bölgelerini araştırdı. Gece köylülerin kapısını çalıyor, onlardan yatacak yer istiyordu. Akşam yemeğinden sonra birlikte sigara içip muhabbet ediyorlardı. Onlara uzun kış gecelerinde birbirlerine anlattıkları hikayeleri anlattırıyordu. Ama iğne hakkında sinsi sorular sormaktan bir an olsun geri durmuyordu. Peki ya iğne, oyuk iğne efsanesini biliyor musunuz? Doğrusu hayır, hiç duymadım. İyi düşünün, yaşlı bir kadının masalı, iğneyle alakalı bir şey, sihirli bir iğne olabilir belki ya da öyle bir şeyler. Ama hiçbir şey bulamıyordu. Ne bir efsane, ne de bir hatıra. Ertesi gün olduğunda Buge neşeyle bir kez daha yola koyuluyordu. Bir gün denizi ayakları altına alınan, alan Sanjuin isimli bir köyden geçerek falezden kopan kayaların arasından aşağıya indi. Sonra bir kez daha yaylaya çıktı. Ve Bugnevs derisine, Bel Belplaj isimli küçük köye girdi. Neşeyle ve kaygısızca yürüyordu. Biraz yorgun olsa da Yaşamaktan pek mutlu bir tavırla. Hem de lüpeni, oyuk iğne esrarını, viktuayı ve şömsü unutacak ve manzarayla, mavi gökle, zümrüt renkli büyük denizle ve göz kamaştırıcı güneşle ilgilenecek kadar mutlu bir tavırla. Düz bayırlardan ve tuğla duvarlardan geriye kalan yıkıntılar arasında bir Roma ordugahı kalıntıları görünce şaşırdı. Sonra ileride küçük bir şatonun olduğunu fark etti. Şekli Eski bir kaleyi andırıyordu. Çatlamış kuleleriyle ve yüksek gotik pencereleriyle tırtıklı bir burnun üzerinde duruyordu. Yokuşu çoktu ve taşlıydı. Sanki falezden kokmuş gibiydi. Demir parmaklıklarla ve çakılmış çivilerle kuşatılmış bir kapı dar geçidi koruyordu. Bu genin buraya tırmanması kolay oldu. Eski ve paslı bir kilitle kapatılmış çam şeklindeki kapının üzerinde Frefosya Kalesi yazıyordu. İçeri girmeye çalışmadı. Biraz aşağıya indikten sonra sağa dönerek Ahşap Trabzanlı Dağ Patikası yolunda yürüdü. En sonunda daracık bir mağaraya vardı. Bu mağara denizin dövdüğü sarp kayalıkların tepesindeydi ve bir nöbetçi kulübesini andırıyordu. O kadar dar bir mağaraydı ki sadece tam ortasında ayakta dimdik durabilirdi. Mağara duvarlarında birbirine geçmiş birçok yazıt vardı. Taş duvara neredeyse kare biçimli delik oyulmuştu kara tarafına bakıyordu ve tıpkı bir çatı penceresine andırıyordu bu pencere Froissac kalesinin tam karşısındaydı mazgallı tepesi 20 ya da 40 metre öteden seçilebiliyordu buge çantasını yere koyup oturdu ağır ve yorucu bir gün olmuştu bir müddet uyudu onu mağarada esen bir serin hava uyandırdı birkaç dakika boyunca etrafına boş gözlerle ve ilgisizce bakarak hiç hareket etmedi. Düşünmeye, uyuşan zihnini toparlamaya çalıştı. Daha bilinçli olarak ayağa kalkacaktı. Gözlerini birden bir noktaya sabitledi. Göz bebekleri büyüdü. Bir titreme geldi. Elleri kasıldı. Saç köklerindeki ter damlalarını hissetti. Hayır, hayır diye kekeledi. Bu bir rüya, bir halüsinasyon. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Aniden diz çökerek eğildi. Granit zemine her biri belki ayak boyu kadar olan iki koskocaman harf kazınmıştı. Bu iki harf derine oyulmuştu ama yüzyılların aşılmasıyla köşeleri açıkça yuvarlaklaşmıştı ve yüzeyi kirlenmişti. Bunlar M ve F harfleriydi. M ve F. İnsanı allak bullak eden bir mucizeydi bu. Bir M ve bir F kağıttaki iki harf. Ah bu genin... Ölçü ve bilgilerin bulunduğu dördüncü satırdaki harf gruplarını kafasında canlandırması için kağıda bakmasına gerek yoktu. Onları gayet iyi hatırlıyordu. Harfler hafızasına kazınmıştı ve nereye baksa onları görüyordu. Yeniden ayağa kalktı. Yokuşu indi. Eski kale boyunca tırmandı. Öbür tarafa geçebilmek için parmaklıkların sivri ucuna tutundu. Ve sürüsü yaylada otlayan bir çobana doğru hızla yaklaştı. Bu mağara... Oradaki mağara dudakları titriyordu. Doğru kelimeleri arıyordu. Çoban şaşkınlıkla ona baktı. Buge en sonunda konuşabildi. Evet bu mağara. Oradaki kalenin sağında bir ismi var mı? Evet. Itguda da halkı ona matmazeller odası der. Ne? Neler söylüyorsunuz? Matmazeller odası diyorum. İzido, karşısındaki çoban sanki... Tüm hakikati biliyormuş gibi az kalsın onun boğazını sıkacaktı. Bu sayede her şeyi öğreneceğini düşünüyordum. Matmazeller, kağıttaki bilinen iki kelimeden biriydi bu. Deli bir rüzgar esti ve bugenin bacaklarını titretti. Etkisi iyice artıyor. Enginlerden, topraktan, dört bir yandan esen şedit bir bora gibi onu hakikatin büyük darbeleriyle kamçılıyordu. Artık her şeyi anlıyordu. Kağıtta yazanlar bütün çıplaklığıyla gözünün önüne gelmişti. Matmazeller odası, itkuda. İşte bu, diye düşündü. Ruhu aydınlanmıştı. Başka bir anlama geliyor olamaz. Bunu daha önce nasıl anlayamadım? Çobana alçak sesle, pekala, şimdi gidebilirsin, teşekkürler, dedi. Adam afallamıştı. Köpeğine ıslık çaldı ve uzaklaştı. Bir kez daha yalnız kalan Buge kaleye döndü. Tam kaleyi aşmıştı ki bir anda kendini yere attı. Duvar kenarına büzüşmüş vaziyette kaldı. Ellerini ovuşturarak düşündü. Deli miyim neyim? Ya beni görüyorsa ya suç ortakları da görüyorsa bir saattir dolanıp duruyorum. Daha fazla hareket etmedi. Güneş batıyordu. Gece etraftaki suretleri bulanıklaştırarak yavaş yavaş güne karışıyordu. Belli belirsiz hareketlerle yerde yüzük oyun sürünerek falezin uç noktasının sonunda bulunan çıkıntının tepesine ilerledi. Orayı açtı. İleri uzattığı ellerinin ucuyla bir tutam çimen koparttı ve başını uçurumun üzerine doğrulttu. Tam karşısında, neredeyse falez seviyesinde, denizin içinde 80 metreden daha yüksekte devasa bir kayalık vardı. Geniş granit tabanlı iri bir dikili taştı bu. Suyun yüzeyine kadar çıkıp yukarı doğru incelmesiyle bir deniz canavarının devasa dişini andırıyordu. Beyazlı grili, kirli bir renge sahipti. Enine doğru çiziklerle kaplı bu korkunç kayalığın yüzyıllardan kalma olduğu belliydi. Üzerinde toplanan kireç taşları ve çakıllar hemen göze çarpıyordu. Yer yer çatlaklar ve yarıklar vardı. Ardından da toprak, çimen ve yapraklar geliyordu. Oldukça haşmetliydi, sağlamdı, harikaydı. Dalgaların öfkeli hücumlarına ve fırtınalara karşı yıkılmaz bir havası vardı. Ona hükmeden devasa falezlere ve dikili olduğu alanın genişliğine rağmen sabitti, kalıcıydı ve büyüktü. Bugi'nin tırnakları avına saldırmaya hazır bir yırtıcının pençeleri gibi toprağa kenetlenmişti. Gözleri kayalığın sıçrayan kabuklarına, derisine, ona göründüğü şekline dalmıştı. Ona dokunuyordu, eliyle yokluyordu, ondan bilgelik ve aidiyet alıyordu, onunla benzeşiyordu. Gitgide batan güneşin ışıkları ufku kızıllaştırmıştı ve gökyüzünde sabit duran büyük ve kızıl bulutlar harika bir manzara ortaya çıkarmıştı. Şahane lagünler, yalazlar içindeki ovalar, altın sarısı ormanlar, kan kırmızısı göller, sanki yakıcı bir hayal görüyor gibiydi. Gökyüzünün maviliği iyice kararmıştı. Akşam yıldızı muazzam bir parıltı yayıyordu. Sonra yıldızlar parladı. Ama kendilerini tam anlamıyla göstermek için henüz fazla utangaçtılar. Buge aniden gözlerini kapadı. Birbirine kenetlediği kollarını alnına dayadı. Orada mutluluktan ölmeyi düşündü. Kalbini kucaklayan bu his öyle gattardı ki. Etrafında martıların uçuştuğu itkuda iğnesinin en tepe noktasının altındaki bir çatlaktan duman sızıyordu. Sanki görünmez bir şömineden yükseliyormuş gibi spiraller halinde tan vaktinin sakin havasına doğru yükseliyordu. Açıl susam açıl. Etkuda'nın iğnesi oyuktur. Bu bir doğa harikası mıdır? Yoksa bu oyuk toprak kaymasıyla mı? Köpüren denizin insafsız dalgalarından mı? Yoksa yağan yağmurdan mı oluşmuştur? Keltlerin, Galyalıların veya tarih öncesi diğer insanların yaptığı bir tarihi eser midir? Bunları elbette cevapsız sorulardı. Ne fark eder ki? İşin özü şudur, iğne oyuktur. Aşağı kapı adı verilen ve kökünü denizin altındaki kayalardan almak istermişçisine iri bir ağaç dalı gibi falezin tepesinde filizlenen heybetli köprü kemerinin 40 ya da 50 metre ötesinde kireç taşından yapılmış devasa bir koni bulunuyordu. Bu koni içi boş, sivri bir kabuktu yalnızca. Ne şahane bir keşifti bu. Lübenden sonra Bugede, 20 yüzyıldan uzun bir süredir çözülememiş bu sırrın anahtarını nihayet bulmuştu. Barbarların ata binip eski dünyaya hükmettiği kadim çağlarda bu sırra sahip olanlar için son derece önemli bir anahtardı bu. Düşmandan kaçan bütün kabilelere dev mağaralar bulduran sihirli bir anahtar en ulaşılamaz sığınağın kapısını koruyan gizemli anahtar, güç ve üstünlük sağlayan heybetli bir anahtar. Sezar bu anahtarı bildiği için Galya'ya boyun eğdirebildi. Normanlar bu sayede egemenlik kurdular ve daha sonra yine ondan aldıkları destek sayesinde komşu adayı Sicilya'yı, Doğu'yu ve Yeni Dünya'yı işgal edebildiler. Bu sırra sahip olan İngiltere kralları bu sayede Fransa'ya hükmediyorlar, onu küçük düşürüyorlar, onu parçalıyorlar ve Paris'te taç giyiyorlar. Sonra bu sırrı kaybettiklerinde tam bir perişanlık baş gösteriyor. Sırrın yeni sahipleri, Fransa kralları da egemenliklerini o dar sınırlardan çıkarak yavaş yavaş büyük bir ulus inşa ediyorlar. Zaferle ve kudretle parlıyorlar. Daha sonra onlar da bu sırrı unuttuklarında veya kullanmayı bilmez olduklarında ölüm sürgün ve düşüş başlıyor Denizin bağrında ve toprağın on kulaç ötesinde görünmez bir krallık Notre Dame'ın kulelerinden bile daha yüksek bir meydandan daha geniş bir granitin temeline inşa edilmiş bilinmez bir kale Ama ne kudret ne emniyet sen üzerinden Paris'ten denize orada da varlığı zorunlu yeni bir şehir L'Avga oradan 25 kilometre ötede zapt edilemez bir barınak olan uykine. Burası bir barınak ve aynı zamanda şahane bir sığınak. Krallar asırlar boyunca gittikçe artan hazinelerini, Fransa'nın bütün altınlarını, halktan topladıkları vergileri, papazlardan aldıkları her bir kuruşu, Avrupa'nın savaş meydanlarından topladıkları ganimetlerin hepsini bu mağarada istiflemişlerdi. Eski altın metelikler, parlak gümüş paralar, İspanyol altınları, dükalar Florinler, liralar ve değerli taş ve elmaslar, bütün mücevherler ve ziynetler hepsi oradaydı. Orayı kim keşfedebilirdi ki? İğnenin erişilemez sırrını kim bilebilirdi? Hiç kimse. Lüpen'den başka. Böylece Lüpen, karanlıkta kaldığı müddetçe açıklamanın imkansız olduğu bu sırrı keşfederek devasa bir varlığa dönüşüyor. Dehasının kaynağı sonsuz olmalı ama topluma karşı verdiği savaş için yetmez. Bunun için daha fazlası gerekli. Güvenli bir geri çekilmeye, cezasız kalma teminatına ve planlarını gerçekleştirmek için barışa ihtiyacı var. O yük iğne olmadan nüfende anlaşılamaz. Bir efsane, bir roman karakteri. Gerçekte hiçbir bağı olmayan bir insan olarak kalır. Sırrı biliyor ama ne sır? Buna rağmen o da bir insan ama kaderin ona ihsan ettiği olağanüstü bu silahı Üstün bir şekilde kullanmayı bilen bir insan. Sonuç olarak iğne oyuktur. Bu tartışılamaz bir bulgudur. Peki oraya nasıl girilebilir? Geriye bunu öğrenmek kalıyor. Elbette deniz yoluyla. Geniş kısımda belirli bir gelgit zamanı kayıkla yanışabilecek bir çatlak olmalı. Peki ya kara yoluyla? Buge uçurumun üzerinde akşama kadar hareketsiz durdu. Gözlerini piramidin oluşturduğu gölgeden bir an olsun ayırmamıştı. Bol bol düşünmüş, ruhunda bulduğu gayretle kafa yormuştu. Sonra İtkuda'ya indi. En ucuz oteli seçti. Akşam yemeğini yedi, odasına çekildi ve kağıdı açtı. Artık bu, onun için anlamını öğrenmesi gereken bir çocuk oyunuydu. İtkuda kelimesinin üç ünlü harfinin ilk satırda bulunduğunu hemen fark etti sıralıydı ve gerekli aralıklara sahipti. İlk satır an itibariyle böyleydi. Itguda. Itguda'dan sonra hangi kelimeler gelebilirdi? Şüphesiz ki iğnenin bulunduğu köyü belirten kelimeler. Ancak iğne sol taraftaydı, batıda. Hafızasını zorladı ve bazı bölgelerde bazı rüzgarlarına aşağı rüzgar dendiğini hatırladı. Buradaki kapının ismi de Aşağı Kapı'ydı. Sonuç olarak Ortaya şu ifade çıktı. İtkuda'nın aşağısında. İkinci satırda matmazeller kelimesi vardı. Hemen sonrasını oluşturan kelime odası olmalıydı. Sonuç olarak ortaya şu kelimeler çıkıyordu. Itkuda'nın aşağısında matmazeller odası. Üçüncü satırda biraz zorlandı ve birçok denemeden sonra matmazeller odasının pek de uzağında olmayan Prefose Kalesi'nin yerine inşa edilen şatoyu anımsayarak Neredeyse bütün kanın sırrını çözmüş oldu. Itkuda'nın aşağısında. Matmazeller odası. Frefose kalesi. Oyuk iğne. Dört büyük formül buydu. Meselenin özü ve aslı olan formüllerdi. Bu formüller sayesinde Itkuda'nın aşağısına iniliyordu. Matmazeller odasına giriliyordu ve Frefose kalesinin altından geçilerek iğneye varılıyordu. Ama nasıl dördüncü satırı oluşturan bilgiler ve ölçüler vasıtasıyla elbette. Bu formül, kuşkusuz kağıdın en özel formülüydü. İğne çıkan yolun ve oraya nasıl gidileceğinin bilgisini veriyordu. Bu genin tahmini mantıksal olarak kağıttan çıkan sonuçla örtüşüyordu. İğnenin dikili taşıyla kara arasında bir yol ve matmazeller odasına çıkan bir yeraltı geçidi olmalıydı. Ayrıca Profesör kalesinin altından geçilmeli, paletin aşağısına doğru 100 metre dikine inilmeli ve denizdeki kayaların altında uzanan bir tünelden oyuk iğneye ulaşılmalıydı. Yeraltı geçidinin girişi neredeydi peki? M ve F harfleri geçide işaret ediyor olabilir miydi? Belki de dahice bir mekanizma sayesinde geçide açılıyordu. Ertesi sabah İzido, da aylak aylak dolandı ve faydalı bir bilgi edinmeye çalışarak sağda solda çene çaldı. Öğleden sonra da faleze çıktı. Denizci kılığına bürünerek yaşından daha küçük görünmeye çalışmıştı. Kısa pantolonu ve balıkçı kazayla 12 yaşında bir oğlan çocuğuna benziyordu. Mağaraya girer girmez harflerin önünde diz çöktü. Ama onu bir hüsran bekliyordu. Harflerin altını üstüne getirdi. Eliyle her yönü yokladı. Harflere vurdu. Ama faydası yoktu. Harfler hareket etmiyordu. Harflerin gerçekten de hareket etmediğini, daha doğrusu hiçbir mekanizmayı bağlı olmadığını çabuk anladı. Ama yine de bir şeyin göstergesiydiler. Köyde öğrendiği bilgilerin de harflerin neye işaret ettiğini, kimsenin bilmediğini çıkarıyordu. Ama sadece Rahip Koş, Etkuda hakkındaki değerli kitabında bu küçük bulmacayı beyhude yere çözmeye çalışmıştı. Ama Isidu, Norman bilgi arkeoloğunun bilmediği bir şeyi biliyordu. Aynı iki harf karşımıza bu kağıtta da çıkıyordu. Bu beklenmedik bir rastlantı mıydı? Mümkün değildi. O zaman birdenbire aklına bir fikir geldi. Bu öyle makul, öyle sade bir fikirdi ki doğruluğundan bir saniye bile şüphelenmedi. Bu harfler kağıdın en önemli iki kelimesinin baş harfleri değil miydi? Takip edilmesi gereken yolun temel duraklarını gösteren kelimeler değil miydi? Matmezeller Odası ve profesör Kalesi. M harfi matmazelleri, F harfi ise profesor kalesini temsil ediyordu. Bu tesadüf olmayacak kadar sağlam bir bağlantıydı. Bu durumda problem şöyle beliriyordu: MF grubu matmazeller odasıyla profesor kalesi arasındaki ilişkiye işaret ediyordu. Satırın en başında bulunan M harfi tek başına matmazellerin olduğu satırı, yani ilk önce gidilmesi gereken mağarayı. Satırın ortasında bulunan F harfi ise Tek başına Frefose Kalesi'ni yani muhtemel yeraltı gecidini temsil ediyordu. Bu çeşitli işaretler arasında göze batan iki şey daha vardı. İlki sol aşağısına bir çizgi çekilmiş bir çeşit eşkenar olmayan bir dikdörtgen, diğeri ise 19 sayısı. Bu işaretler şüphesiz ki mağarada bulunanlara kalenin altından nasıl gidileceğini gösteriyordu. Dikdörtgenin şekli, Hissido'nun dikkatini çekti. Etrafında mağaranın duvarlarında ya da en azından göz gezdiği yerlerde bir yazıt dikdörtgene benzeyen herhangi bir şekil var mıydı? Uzun süre aradıktan sonra tam mağarayı terk edecekti ki bir odanın penceresini andıran kayaya oyulmuş küçük bir çukur gördü. Üstelik bu çukurun kenarları açıkça pürüzdü. Eşkenar olmayan bayağı bir dikdörtgene benziyordu. Ama yine de bir dikdörtgendir. Ayrıca Buge ayaklarını zemine kazınmış M ve F harflerine dayandığında tam da bu pencerenin yüksekliğine ulaştığını fark etti. Pozisyon aldı ve dışarıyı inceledi. Pencere karaya bakıyordu. Öncelikle mağarayı karaya bağlayan iki uçurum arasındaki patikayı gördü. Daha sonraysa kaleyi üzerine inşa ettikleri tepeciğin tabanını. Buge kaleyi görmek için sola doğru eğilince sol alt köşedeki kavisli çizginin manasını anladı. Pencerenin köşesinde çıkıntı oluşturan bir çakmak taşı vardı ve ucu bir pençe gibi kıvrılıyordu. Bunun sıradan bir hedef noktası olduğu söylenebilirdi. Bu hedef noktasından bakıldığında karşı dağın bayırından neredeyse dört bir yanı eski bir tuğla duvarla örülmüş, oldukça dar bir toprak alan, eski Professo Kalesi'nin veya o noktaya inşa edilmiş eski Roma'nın kalıntıları göze çarpıyordu. Buge duvarın bu yüzüne doğru koştu. Aşağı yukarı on metre uzunluğundaydı. Yüzeyi çimen ve bitkilerle kaplıydı. Hiçbir gösterge yoktu. Peki bu on dokuz sayısı neyin nesiydi? Mağaraya geri döndü. Cebinden bir ip yumağı ve bir metre çıkardı. İpin bir ucunu pencerenin köşesindeki çakmak taşına bağladıktan sonra tam on dokuzuncu metreye denk gelecek şekilde diğer ucunu da bir çakıl bağlayıp kara tarafına fırlattı. Çakıl patikanın ucuna ulaştı. Amma da aptalım diye düşündü Buke. O devirde metre mi kullanılıyordu? Bu sayı 19 kulaç demek olabilir ya da belki de hiçbir şeydir. 19 kulaçın 37 metreye denk geldiğini hesapladı ve ipin ucuna yine el yordamıyla bir düğüm atarak duvar yüzeyindeki doğru noktayı aradı. Bu düğümün matmazerlerin odasından 37 metre sonra kaleye değmesi gerekiyordu. Birkaç saniye sonra bir bağlantı noktası kurmuştu. Serbest kalan eliyle çatlaklardan fışkıran sığır kuyruğu otunun yapraklarını ayırdı. Bir çığlık kopardı. Düğün bir tuğla üzerine oyulmuş küçük bir haç kavartmasının ortasında durmuştu. Kısacası kağıtta 19 sayısından sonra gelen işaret bir haçtı. Onu kuşatan heyecan duygusunu bastırması için bütün iradesini kullanması gerekti. Gerginleri ivedilikle haçı tuttu ve üzerine bastırarak döndürdü. Sanki bir çarkın çapını döndürmüştü. Tuğla kımıldadı. İki kat daha güçlü bastırdı. Tuğla yerinden oynamıyordu. Bu sefer çevirmeden doğrudan ittirmeyi denedi. Tuğlanın hareket ettiğini gördü. Aniden açılan bir kilidin gürültüsü duyuldu. Tuğlanın sağında bulunan bir metrelik genişlikte duvar yüzeyi kendi ekseni etrafında döndü ve buge bir yeraltı girişinin ağzını gördü. Tuğlalarla örülmüş demir kapıyı çıldırmış gibi yakaladı, şiddetle açıp kapattı. Hayreti, neşesi ve mutluluğu suretini tanınmaz bir hale getirerek onu allak bullak etti. Kapının önünde o zamana kadar nelerin yaşandığını düşündüğünde ürktü. Sırra 20 asırdan beri vakıf olan bütün herkes bu yoldan geçmişti. Keltler, Galyalılar, Romalılar, Normanlar, İngilizler, Fransızlar, Baronlar, Dükler, Krallar ve hepsinden sonra da sen Lüpen. Lüpen'den sonraysa bizzat kendisi. Aklını kaçırdığını hissetti. Göz kapakları çarpışıyordu. Baygın düştü ve yokuşun sonuna uçurumun kenarına kadar yuvarlandı. Görevi sona ermişti ya da en azından sahip oldukları sayesinde kendi başına çözebileceği kısım. Akşam olduğunda emniyet şefine uzun bir mektup yazdı. Soruşturmasının sonuçlarını gururla aktardı ve oyuk iğne efsanesini anlattı. Adresini vererek görevi tamamlamak için yardım istedi. Matmazeller odasında cevabı bekleyerek tam iki gece geçirdi. O iki geceyi korkudan titreyerek sinirleri bozulmuş bir halde gece vakti onu çileden çıkaran sesler duyarak geçirdi. Onun mağarada olduğunu biliyorlardı. Geliyorlardı. Onu boğuyorlardı. Yine de büyük bir irade göstererek çılgın bakışlarını sabitlediği duvardan gözlerini bir kez olsun ayırmadı. İlk gece hiçbir şey olmadı ama ikinci gece olduğunda yıldızların aydınlığıyla ve zayıf bir hilalin ışığıyla kapının açıldığını ve bazı siluetlerin belirdiğini gördü. Bu siluetlerin iki, üç, dört, beş tane olduğunu gördü. Beş adamın epey ağır bazı yükler taşıdığını zannetti. Onları bir süre takip etti. Lö Avga yoluna kadar dümdüz gittiklerini gördü ve en sonunda da uzaklaşan bir otomobilin motor sesini duydu. Ayakları üzerinde doğruldu. Büyük bir çiftlik boyunca ilerledi. Ama çiftliğin yanındaki dönemece geldiğinde hemen bir bayıra tırmanıp ağaçların arkasına saklanacak vakti buldu. Adamlar gelip geçmeye devam ettiler. Dört adam sonra beş. Hepsinin elinde bir sürü paket vardı. İki dakika sonra başka bir otomobilin sesi duyuldu. Artık göreve devam edecek gücü kaybetmişti. Oteline dönüp uyudu. Uyandığında otelde çalışan bir çocuk ona bir ziyaretçi kartı verdi. Karta baktı. Ganimart gelmişti. Nihayet diye haykırdı Buge. Böyle zor bir seferden sonra gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Ellerini uzatarak atıldı. Ganimart ellerini tuttu. Bir an hayranlıkla Buge'ye baktı ve ''Sağlam bir karakteriniz var küçüğüm'' dedi. Buge şans benden yanaydı. ''Konu o olunca şans diye bir şey yoktur.'' dedi müfettiş. Lüpenden bahsederken her zaman büyük bir resmiyetle konuşurdu. Oturdu. ''Onu nihayet yakalıyor muyuz?'' ''Daha önce yirmi kez yakaladığımız gibi mi?'' dedi Bug'e gülerek. ''Evet ama bugün... Bugün elbette ki farklı bir durum söz konusu. Sığınağının, şatosunun yerini biliyoruz ama Lüpen Lüpendir. Her an kaçabilir. Ama İtkuda'nın iğnesi kaçamaz. Neden kaçacağını düşündünüz ki?'' diye kaygıyla sordu müfettiş. ''Peki siz neden kaçması gerektiğini düşündünüz?'' diye cevapladı Bugi. ''Şu an onun iğnede olabileceğini kanıtlayan hiçbir şey yok. Bu gece Lüpe'nin iğneden çıkan bazı suç ortakları oldu. Tam on bir kişi. Belki de bu on bir kişiden biriydi.'' Ganimar düşündü. ''Haklısınız. Şu anda önemli olan o iğne. Geri kalan her şey için talihin bize yardım edeceğini ümit edelim. Hadi biraz konuşalım.'' Yine ciddi bir ses tonuyla, önemli biri olduğuna inanmış bir tavırla konuştu. Çok kıymetli Buge, bu olay hakkında en mutlak gizliliği korumanızı tembih etme emri aldım. Bu emri kimden aldınız, dedi Buge eğlenerek. Emniyet müdüründen mi? Daha üst bir isimden. Başbakandan mı? Daha üst bir isimden. Vay canına! Ganimat sesini alçalttı. Buge, Elisi'den geliyorum. Bu vakayı devlet sırrı sayıyoruz. Son derece vahametli. Bu görünmez kalenin bilinmemesi için ciddi sebeplerimiz var. Bilhassa stratejik sebepler. Bu bir cephaneliğin merkezi, yeni bir patlayıcı deposu, yakın zamanda üretilen bir mermi türü olabilir, ne bileyim. Fransa'nın bilinmeyen bir silah fabrikası belki. Ama böyle bir sırrın saklanabileceğini nasıl düşünürler ki? Daha önce bu sırrı tek bir kişi biliyordu, o da kraldı. Bugün daha şimdiden sırrı bilen isimlerden sadece birkaçıyız. Lüpenin çetesini saymıyorum bile. Eh bu sırrı on ya da en azından on beş yıl bile korusak yanımıza kar kalır. Bu beş yıl bir kurtuluş olabilir. Ama bu kaleyi geleceğin silah fabrikasını ele geçirmek için saldırmamız lazım. Lüpeni yerinden etmemiz lazım. Bunu da gürültü koparmadan yapamayız. Kesinlikle insanlar bir şeylerin döndüğünü tahmin edeceklerdir. Ama ne olduğunu bilmeyecekler. Denemeye değer. Olabilir planınız nedir? İki cümleyle özetlemem gerekirse. Öncelikle siz artık get değilsiniz ve Arsene Lupen de artık mevzuba his değil. Siz bir çocuksunuz ve İtkudalı bir çocuk olarak kalacaksınız. Bu çocuk boş boş gezerken yer altından çıkan bazı şahıslar görüyor ve çok şaşırıyor. Falezin içinden geçen bir tepeden tabana inen bir merdiven olduğunu söylemiştiniz. Öyle değil mi? Evet, sahil boyunca böyle bir çok merdiven var. Örneğin, buraya çok yakın bir yer gösterdiler bana. Ben Oville'in hemen karşısında ismi Papaz Merdiveni. Denize girmek için oraya giden herkes iyi biliyor bu merdiveni. Balıkçıların kullandığı şu üç dört tünelden bahsetmiyorum bile. O halde adamlarım ve ben sizin rehberliğinizde ilerleyeceğiz. Ben ya tek başıma ya da yanımda biriyle giderim. Buna orada karar veririz. Saldırı mutlaka oradan gerçekleşmeli. Eğer lüpen iğnede değilse en azından bir fare kapanı kurmuş oluruz. Bugün ya da başka bir gün mutlaka kapana kısılır. Ama şayet oradaysa. Eğer oradaysa Bay Ganimart iğnenin arka tarafından kaçacak. Denize bakan kısımdan. Bu durumda adamlarımın diğer yarısı onu derhal yakalayacak. Evet ama denizin iğnenin tabanını görünür kılacak şekilde geri çekildiği bir anı seçtiğinizi varsayalım. O zaman avımızı herkes görmüş olacak. Çünkü avımız komşu kayalıklarda bolca bulunan midye, karides ve deniz kabukları toplayan balıkçıların gözü önünde olacak. İşte bu yüzden denizin henüz çekilmeye başlamadığı bir saat seçeceğim. Bu durumda kayıkla kaçacaktır. Her biri adamlarım tarafından idare edilen 12 kadar balıkçı kayığı olacağı için yakalanır. Sizin 12 kayığınızın arasından Tıpkı ağlardan süzülerek kurtulan bir balık gibi geçmezse tabii. O zaman da onu dibe batırırım. Vay canına. O zaman silahlarınızı kullanacağınızı mı varsaymalıyız? Elbette. Le Alga'da bekleyen bir hücum botu var. Bir telgrafımla söylediğim saatte iğneye varmış olur. Lüpen olsa gurur duyardı. Bir hücum botu demek. Her şeyi hesaplamışsınız Bay Ganimart. Yapacak başka bir şey kalmıyor. Ne zaman hücum ediyoruz? Yarın. Gece mi? Güpe gündüz. Gelgit çıkarken saat on civarında. Harika. Neşeli görünüşünün altında hakiki bir kaygı taşıyordu Buge. Sabaha kadar uyumadı. Sırayla en ele avuca sığmaz planlara kafayordu. Itkuda'nın Itcuda'nın 12 kilometre ötesindeki Yiport'a gitmek için yanından ayrılmıştı. Çünkü adamlarıyla tedbir olsun diye orada buluşacaktı. Ayrıca 12 balıkçı kayığı kiralamıştı. Güya sahil boyunca balık tutacaklardı. Saat ona çeyrek kala, yapılı 12 adamıyla birlikte paleze çıkan yolun aşağısında İzido ile buluştular. Saat tam 10'da duvarın önüne geldiler. İşte her şeyi sona erdirecek an gelmişti. Neyin var buge, suratın yemyeşil olmuş diye sırıttı Ganimart. Genç adama takılmak için senli benli konuşmuştu. Sen bir de kendine bak Ganimart diye karşılık verdi buge. Ölüm saatin yaklaşmış gibi bir halin var. Oturduklarında Ganimart birkaç yudum rom yuvarladı. Tedirgin olduğundan değil, dedi. Ama ne heyecanlı bir iştir bu. Onu ne zaman enselemeye çalışsam midem bulanıyor. Biraz rom ister misiniz? Hayır. Ya geride kalırsanız? Ölmüş olurum. Vay canına. Neyse göreceğiz hadi bakalım. Açıl susam açıl. Herhalde fark edilmiyoruzdur öyle değil mi? ''Hayır, iğne falezden epey alçak. Ayrıca bir yol kıvrımındayız.'' Buge duvara yaklaştı ve tuğlayı itti. Kilidin açılma sesi duyulunca yeraltı geçidi belirdi. Fenerlerin ışığında bir tonoz olduğunu gördüler. Ayrıca zemin tamamen tuğlalarla kaplanmıştı. Birkaç saniye yürüdüler. Hemen sonra karşılarına bir merdiven çıktı. Buge 45 basamak saydı. Tuğla basamaklardı bunlar.'' Ama orta kısımları üzerinde yürünmekten çökmüştü. ''Lanet olsun.'' diye gürledi Ganimart. Kafasını tutuyordu. Bir şeye çarpmış gibi aniden durdu. Ne oldu? ''Bir kapı.'' ''Vay canına.'' diye mırıldandı Buge kapıya bakarken. ''Kırmanın imkanı yok. Resmen demirden bir külçe.'' ''Mahvolduk.'' dedi Ganimart. ''Kilit bile yok.'' ''Aynen öyle. Ama bana ümit veren tam da bu. Nasıl yani?'' Bir kapı açılmak için yapılmıştır kilidi yoksa onu açacak bir sır mutlaka vardır. Sırra bilmediğimize göre. Bir dakika içinde öğreneceğim. Nasıl? Kağıtta yazanlar sayesinde. Dördüncü satıra bakın. Bir zorlukla karşılaşıldığında onun nasıl çözüleceğine işaret ediyor. Çözüm nispeten kolay. Çünkü burada yazıyor ve hiçbir şaşırtmaca yok. Çözüm arayanlar için yazılmış. Bu çok kolay olurdu. Sizinle aynı fikirde değilim. Diye omurdandı Ganimart. Kağıdı açtı. 44 sayısı ve sol tarafına nokta koyulmuş bir üçgen. Hiçbir anlamı yok. Hayır hayır kapıyı inceleyin. Sağlamlaştırıldığını göreceksiniz. Dört köşesinde de üçgen biçiminde demir plakalar var. Ve bu plakalar kocaman çivilerle tutturulmuş. Sol taraftaki aşağıdan tutun, köşedeki çiviyi oynatın. Haklı çıkacağız. Bire dokuz şans veriyorum. Ganimart denedikten sonra... İddiayı kaybettiniz dedi. O zaman 44 sayısının bir anlamı olmalı. Alçak bir sesle düşünerek devam etti. Bakalım. Ganymart ve ben buradayız. Merdivenin son basamağında. 45 basamak var. Belgede 44 yazdığı halde neden 45 basamak var? Tesadüf mü? Hayır. Bu noktaya kadar tesadüfe yer yoktu. Hiç değilse istenmeyen bir tesadüf olmadı. Ganymart, bir basamak çıkar mısınız? İşte bu. Kırk dördüncü basamaktan ayrılmayın. İşte demir çiviyi oynatıyorum. Bu zaman Zingo mutlaka hareket etmeli. Etmezse benden bu kadar. Ağır kapı gerçekten de zıvanaları üzerinde döndü. Oldukça geniş bir mağara görüldü. Tam olarak kalenin aşağısında olmalıyız. Toprak katmanlarını geride bıraktık. Tuğlanın sonuna geldik. Tamamen kireç taşından bir kütlenin içindeyiz. Oda... Diğer uçtan gelen bir ışık uzmesiyle belli belirsiz aydınlanıyordu. Yaklaşınca bu aydınlığın falezin iç tarafına oyulmuş bir çatlaktan kaynaklandığını fark ettiler. Aynı zamanda bir gözlemevi görevi de görüyordu bu çatlak. Karşılarında 50 metre ötede iğnenin etkileyici kütlesi dalgalar arasında hayal meyal seçiliyordu. Sağ tarafta oldukça yakında aşağı kapının kemerli payandası görülüyordu. Solda, çok uzaktaysa, Uçsuz bucaksız bir körfezin eğimiyle uyum sağlayan çok daha gösterişli bir başka kemer vardı. Devasa kapı denilen bu kemer o kadar büyüktü ki altından bir gemi bile rahatlıkla geçebilirdi. Hem de tüm yelkenleri fora edilmiş bir gemi. En dipte ise deniz vardı. "Kilo'yu göremiyorum dedi Buge. Eh tabii dedi Ganimart. Aşağı kapı itkuda ve Yupport yönünüz saklıyor. Şuraya bakın. Su seviyesindeki şu uzak siyah çizgiye. Yani işte savaş filomuz o siyah çizgi. 25 numaralı hücum botu. Lüpen kaçabilir eğer denizin dibini boylamak istiyorsa. Merdivenin ağzını gösteren bir yokuş vardı. Yarağın hemen yakınındaydı. Oradan aşağıya doğru süzüldüler. Ara sıra duvara yontulmuş küçük bir pencere çıkıyordu karşılarına. Ve her dışarı baktıklarında kütlesi giderek daha da büyüyen iğneyi görüyorlardı. Deniz seviyesine varmadan hemen önce pencerelerde sona erdi. Artık her yer zifiri karanlıktı. Isido yüksek sesle basamakları saydı. 358. de daha büyük bir koridora girdiler. Koridor yine demir plakalarla ve çivilerle sağlamlaştırılmış demir bir kapıya açılmıştı. Bu kısmı öğrendik artık, dedi Buge. Kağıtta 357 sayısı ve sağ tarafı dik bir üçgen var. Aynı işlemi yapmamız gerekiyor. İkinci kapı da ilki gibi açıldı. Karşılarına uzun, çok uzun bir tünel çıktı. Yer yer tonaza asılmış fenerlerin ışığıyla aydınlanmıştı. Duvarların sızdırdığı su damlaları şıp şıp yere düşüyordu. Bir uçtan diğer uca yürümeyi kolaylaştırmak için ahşap bir merdiven döşenmişti. Denizin altından geçiyoruz, dedi Buge. Geliyor musunuz Ganimart? Müfettiş cevap vermeden tünele atıldı. Ahşap geçidi takip etti ve bir fenerin önünde durdu. Feneri yerinden çıkardı. Bu fenerler orta çağdan kalma olabilir. Ama aydınlatma düzeninin yeni olduğu her halinden belli. Bu beyler aydınlatma için hava gazı fitilini kullanıyorlar. Yoluna devam etti. Tünel daha geniş bir mağarada sona eriyordu. Tam karşıda yukarı çıkan bir merdivenin basamakları seçiliyordu. Şimdi iğneye tırmanış başlıyor, dedi Ganimart. İşler kızışacak. Ama adamlarından biri ona seslendi. Patron sol tarafta başka bir merdiven var. Hemen sonra sağ tarafta üçüncü bir merdiven gördüler. Vay canına diye homurdandı müfettiş. Durum epey karmaşık bir hal aldı. Biz buradan geçersek onlar da öbür taraftan kaçacaklar. Ayrılalım önerisinde bulundu Buge. Hayır hayır bu bizi zayıflatır. İçimizden birinin önden gidip keşif yapması daha iyi olur. Ben giderim eğer isterseniz tabii. Elbette Buge ben adamlarımla kalacağım. ''Korkacak bir şey yok. Falezde bizim izlediğimiz yoldan başka yollarda olabilir. Hatta iğnenin içinde bile birçok yol alabilir. Ama Falez ve iğne arasında tünelden başka ulaşım yoktur. Yani mutlaka bu mağaradan geçmeleri gerekecek. O halde ben de siz dönene kadar burada bekleyeceğim. Hadi bakalım bu get, dikkatli olun. En ufak bir tehlike anında geri dönün. Izidu merdivenin ortasında çabucak kayboldu. Otuzuncu basamakta bir kapı vardı. Sağlam, tahta bir kapı. Kilidin düğmesine dokundu ve çevirdi. Kilitli değildi. Pek alçak görünen bir odaya girdi. Ama bir o kadar da genişti. Bodur direkler üzerinde duran güçlü lambalarla aydınlatılmıştı. Direklerin arasında çeşitli eşyalar göze batıyordu. Burası da neredeyse iğne kadar büyük olmalıydı. Sandıklarla ve çeşitli nesnelerle tıka basa doluydu. Mobilyalar, kürsüler, dolaplar, sofra takımları, kutular... Sanki yer altında antik çağdan kalma tüccarların eşyaları vardı. Sağında ve solunda iki merdiven ağzı gördü. Şüphesiz ki aşağıdaki mağaraya inen merdivenlerdi. O halde buradan aşağıya inilebilir ve Ganimard'ı uyarabilirdi. Ama karşısında yukarı çıkan bir başka merdiven vardı. Soruşturmayı tek başına yürütme merakı ağır bastı. Otuz basamak çıktı. Küçük bir kapı ve içi bugeye çok daha küçük görünen bir oda daha. Her seferinde yukarı çıkan bir merdivenle karşılaşıyordu. Bugi iğnenin içine inşa edilen tüm bu planı kavradı. Üst üste gelen bir odalar dizisiydi bu. Ve odalar da gittikçe daralıyordu. Hepsi de bir ambar görevi görüyordu. Dördüncü odada lamba yoktu. Çatlaklardan sızan gün ışığını seçebildi. Ve on metre aşağısındaki denizi gördü. O esnada Ganimart'tan çok fazla uzaklaştığını hissetti ve içini bir kaygı kemirmeye başladı. Kaçmamak için sinirlerine hakim olması gerekti. Hiçbir tehlike yoktu ama öte yandan etrafındaki bu ağır sessizlik yüzünden Lupen ve suç ortaklarının iğneyi terk edip etmediğini de merak ediyordu. "Bir sonraki katta duracağım." diye söylendi. Aynı şekilde 30 basamak çıktıktan sonra diğerlerine göre daha hafif ve modern bir görünüme sahip olan bir kapıdan içeri girmek üzere Kapıyı yavaşça itti. Kaçmaya hazırdı. Kimse yoktu, ama oda diğerlerinden farklıydı. Duvara asılı bir takım eşyalar ve yerde halılar vardı. Karşılıklı duran altın işlemeli iki şahane dolap gördü. Dar çatlaklardan ufak tefek ve derin pencereler yapılmış vitrin camıyla döşenmişti. Odanın tam ortasında, üzerinde dantelli örtüyle pek zengince donatılmış bir masa vardı. Meyve tabakları, pastalar. Karafta şampanyalar, çiçekler ve çiçek demetleri. Masanın etrafında üç sofra takımı vardı. Bouge yaklaştı. Peçetelerin üzerinde davetlilerin ismi yazılıydı. Önce Arsène Lüpen'i okudu. Karşısında Madame Arsène Lüpen yazıyordu. Üçüncü kartı aldı ve yüreği hayretle hopladı. Kartta kendi ismi yazıyordu. Isitop Buge. Fransa Krallarının Hazinesi bir perde aralandı. Merhaba sevgili Bughe. Biraz geciktiniz. Öğle yemeği on Neyse birkaç dakikanın lafı bile olmaz. Ama neyiniz var? Beni tanıyamadınız mı? O kadar değişmiş miyim? Bughe, Lüpen'e karşı verdiği mücadelede birçok sürprizle karşılaştığı için yine bir sürprizle karşılaşacağını düşünerek farklı duygular tecrübe etmeye hazırdı. Ama bu seferki darbe... Büs bütün beklenmedik olmuştu. Bu sefer şaşırmamıştı. Korkudan dona kalmıştı. Yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda karşısında duran adam mutlaka Arsene Lupin olmalıydı. Ama bu adam Valmega'ydı. Valmega. İğne şatosunun sahibi Valmega. Arsene Lupin konusunda yardım aldığı Valmega. Kuzon seferinde ona eşlik eden adam. Raymond Dön'ün özgür kalmasını sağlayan Karanlık holde dövüşen ya da en azından dövüşmüş gibi yapan, tüm gücüyle ona yardım eden cesur arkadaşı var. Mega Lüpen'in ta kendisiydi. Siz, demek siz, diye kekeledi. Neden olmasın, diye haykırdı Lüpen. Beni bir rahip kılığında gördünüz diye ya da Bay Masi bana benzedim diye tanıdığınızı mı düşündünüz? Çok yazık, insan toplumda benim konumum gibi bir yer edinirse bazı küçük ünerlere sahip olması gerekir. Lüpen kafasına göre bir papaz ya da akademi üyesi olamazsa Lüpen de olamaz. Gerçek Lüpen işte burada. Karşında bu G. Gözlerinle gör. Eğer bu sizseniz, Madame Lüpen kim? Ah evet bu G dediğin gibi. Tekrar perdeyi açtı. Bir işaret verdi ve takdim etti. Madam Arsene Lüpen. Ah diye homurdandı genç adam. Bütün karmaşıklığa rağmen. Matmazel Sanvegon? Hayır, hayır diye itiraz etti Lüpen. Madame Arsène Lüpen ya da Madame Louis Megada diyebilirsiniz. Kanunlara göre resmi nikahlı eşim olur kendisi. Bu sizin sayenizde oldu azizim. Kadına elini uzattı. Teşekkürlerimi sunarım. Umarım ki içinizde bana karşı bir kızgınlık yoktur. Garip. Bu gene kin gidiyordu ne de aşağılanmış hissediyordu. Hiçbir acı hissetmiyordu. Rakibinin devasa üstünlüğünü... Tüm benliğiyle kabullenmişti. Lüpen'e yenildiği için yüzü de kızarmamıştı. Ona uzatılan eli sıktı. ''Madam, yemek hazır.'' Bir hizmetli yemek dolu tepsiyi masaya koydu. ''Bizi mazur görün Buge. Aşçım tatilde olduğundan sıcak yemek yiyemiyoruz.'' Bugenin canı bir şey yemek istemiyordu. Yine de Lüpen'in davranışından oldukça etkilenmiş bir biçimde masaya oturdu. Tam olarak ne biliyordu acaba? Yaptığı şeyin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mıydı? Ganimart ve adamlarının burada olduğunu biliyor muydu? Lupin devam etti. Evet, sizin sayenizde aziz dostum, Raymondo ve ben ilk günden beri birbirimizi seviyoruz. Raymondo'nun kaçırılması, esareti, bütün bunlar dalga dümendi. Biz birbirimizi seviyorduk. Öte yandan sevme özgürlüğüne kavuştuğumuzda, ne o ne de ben aramızdakinin şans eseri ortaya çıkan bir heves olmasına izin verebilirdik. Yani durum Lüpen için tamamen ümitsizdi. Ama çocukluğumdan beri olmak istediğim Louis Valmega olursam durum hallolabilirdi. Çünkü siz beni rahat bırakmıyordunuz ve iğne şatosunu bulmuştunuz. Ben de inadınızdan faydalandım. Ahmaklığımı da unutmayın. Yapmayın, buna kim olsa kanardı. Demek benim desteğim ve yardımlarım sayesinde başarılı oldunuz. Elbette Valmega'nın Buge'nin arkadaşı olduğu düşünülürken ve Lupe'nin sevdiği kadını ondan koparmışken onun aslında Lupe'n olduğunu kim bilebilir? Böyle bir şeyden kim şüphelenir? Ah ne kadar da harikaydı, güzel hatır hatıralardı. Crozon seferi. Bulunan çiçek buketleri, Raymondo'ya güya benim yazdığım aşk mektupları, daha sonra... Valmega'nın yani benim düğünden önce Lupen'e yani bana karşı aldığı tedbirler, sizin şu meşhur şöleninizin olduğu akşam kollarıma düşmeniz güzel hatıralardı. Bir sessizlik oldu. Buge, göz gözlemledi. Lupen'i tek kelime etmeden dinliyordu. Ona aşk ve tutku dolu gözlerle bakıyordu. Genç adamın tanımlayamadığı bir şey daha vardı bu gözlerde. Bir nevi kaygı ve müphem bir keder. Elleri masanın üstünde buluştu. ''Küçük mekanıma ne diyorsun buge?'' diye sordu Lüpen. ''Çok zarif değil mi? Çok rahat olduğunu iddia etmiyorum ama yine de burayla yeni yetinen çıkar daha azıyla değil. İğneye sahip olan kişilerin listesine bak ve kimlerin bu şerefe nail olduklarını gör.'' Cesar, Roel, William, İngiltere Kralı Richard, 11. Louis, François, 4. Henry, 14. Louis, Arsène Lüpen... ''Benim ismimden sonra kiminki gelecek?'' diye devam etti. ''Yazık, liste sona erdi. Sezar'dan Lüpen'e hepsi bu. Yakında bu zavallı kaleyi ziyaret etmeye gelen bir sürü insan olacak. Lüpen olmasaydı bu tarih asla bilinemezdi.'' denecek. ''Ah bu ge, bu terk edilmiş yere ayağımı bastığım gün nasıl da kibirle sarsılmıştım. Kayıp sırrı bulmak ve efendiye, tek efendiye dönüşmek, böyle bir mirasın varisi olmak.'' Bunca kraldan sonra iğnede yaşamak. Karısının hareketleri konuşmasını böldü. Çok gergin görünüyordu. Çok gürültü var dedi. Alt katlardan gürültü geliyor. Duyuyor musunuz? Deniz çalkalanıyordur dedi Lüpen. Hayır hayır dalga sesini tanırım bu başka bir şey. Ne olmasını isterdin benim sevgili hayat arkadaşım? Diye sordu Lüpen gülerek. Öğle yemeğine sadece bu geyi davet ettim. Hizmetliğe dönerek. Şakgole, beyefendinin arkasındaki merdivenin kapısını kilitledin mi? Evet efendim, kilitleri de sürgüledim. Lupen ayağa kalktı. Hadi ama Raymond böyle titremeyin. Bembeyaz olmuşsunuz. Kısık sesle birkaç şey daha söyledi. Bunun üzerine hizmetli perdeyi açtı ve birlikte odadan çıktılar. Aşağıdaki gürültü artık açıkça duyuluyordu. Eşit aralıklarla tekrar eden boğuk sesler. Buge, Ganimard'ın sabrının kalmadığına ve kapıları yıktığına dair kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Lupin, bu genin ne söylediğini işitmemiş gibi sakince sözüne devam etti. Mesela, ben iğneyi bulduğumda oldukça zarar görmüştü. Tam bir asırdır, yani 16. Louis döneminden beri, bu sırra kimsenin vakıf olmadığı kolaylıkla anlaşılıyordu. Tünel resmen harabeye dönmüştü. Merdivenler paramparçaydı. İçeriye su sızıyordu. Bu yeri desteklemek, sağlamlaştırmak, hatta yeniden inşa etmek zorunda kaldım. Buge, burası siz geldiğinizde boş muydu diye sormaktan kendini alamadı. Neredeyse, krallar tıpkı benim yaptığım gibi iğneyi bir depo olarak kullanmışlar. Yani sığınak olarak mı? Şüphesiz, işgal zamanlarında ve iş savaşlarda ama asıl amaç nasıl desem. Bu yerin Fransa kralları tarafından kasa odası, yani bir banka olarak kullanılmasıymış. Gürültü gittikçe artıyordu ve artık daha net duyuluyordu. Ganimart ilk kapıyı kırmış olmalıydı ve ikinciye saldırıyordu. Bir sessizlik, sonra daha yakından duyulan başka sesler. Bu üçüncü kapıydı. Geriye iki kapı kalmıştı. Pencerelerden birine yaklaşıp dışarı bakan Buge, iğnenin etrafında dolanan kayıkları gördü. Bu kayıklara yakın bir yerde koca siyah bir balığa benzeyen bir hücum botu vardı. Ne patırtı ama," diye vardı Lüpen. "Birbirimizi duyamıyoruz. İstersen yukarı çıkalım. Belki iğnede dolaşmak ilgini çeker." Üst kata çıktılar. Bu katta tıpkı diğer odalar gibi bir kapıyla korunuyordu. Lüpen arkasındaki kapıyı kilitledi. "Burası da benim galeri odam," dedi. Duvar tuallerle kaplıydı. Buget duvarlara bakar bakmaz en meşhur ressamların imzalarını gördü. Rafael'ın Meryem Ana ve İsa'sı Alfred del Sarton'un Luxe del Fede'nin portresi, Titia'nın Salome'si, Botticelli'nin Bakire ve Melekleri gibi birçok ressamın tabloları vardı. ''Güzel kopyalar'' diye kafa salladı Buge. Lupin ona hayretle baktı. ''Ne kopyası? Deli misin sen? Kopyalar Madrid'de sergileniyor, azizim. Floransa'da, Venedik'te, Münih'te ve Amsterdam'da.'' ''Nasıl yani? Dürüst olmam gerekirse.'' Avrupa'nın birçok müzesinde yıllarca sergilenmiş bu orijinal tuvalleri kopyalarıyla değiştirdim. Ama bu yaptığın önünde sonunda ortaya çıkacak değil mi? Öyle olsun bakalım. Her bir tuvalin arkasına baktıklarında benim imzamı bulacaklar. Ve bu orijinal yapılaş yapıtları ülkeme getirdiğimi öğrenecekler. Üstelik Napolyon İtalya'da ne yaptıysa ben de onu yapıyorum. Şuraya bak. Bu ge, İşte Bay Jevgan'ın 4 Rubens tablosu. İğnedeki gürültü dinmek bilmiyordu. Bu ses artık dayanılmaz oldu. Dedi Lüpen. Yukarı çıkmaya devam edelim. Yeni bir merdiven ve yeni bir kapı daha. İşte goblenleri koyduğum salon. Diye açıkladı Lüpen. Goblenler duvarlara asılı değildi. Rula haline getirilmiş, bağlanmış ve etiketlenmiş bir halde eski kumaşlardan yapılma kutuların içinde duruyordu. Lüpen kutuları açınca içinden harika brokarlar, şahane kadifeler. Donuk tonlarda yumuşak ipekler, kaftanlar, altın ve gümüş dokumalar çıktı. Yukarı çıkmaya devam ettiler. Buge saat odasını, kitap odasını, dantel ve biblo odasını gördü. Yukarı çıkıldıkça odaların çemberi de daralıyordu ve gürültü biraz daha çekilebilir oluyordu. Ganimart yolunu kaybediyordu. Sonuncu odaya da geldik, dedi Lüpen. Hazine odası. Bu oda büsbütün farklıydı. Yuvarlak. Koni biçiminde ve çok yüksekti. Ayrıca kalenin de zirvesindeydi. Zemini iğnenin uç noktasından 15-20 metre ötedeydi. Palez tarafında yuvarlak bir pencere vardı. Deniz tarafından içeri bakacak sinsi bir çift göz olamayacağı için iki cam mazgal oyulmuştu. Ve oradan da epey ışık giriyordu. Zemin üzerine eş merkezli desenlerin çizildiği ender bulunan bir ahşapla kaplıydı. Ayrıca duvarlara birkaç vitrin dayanmış ve birkaç tablo asılmıştı. ''Koleksiyonumun en nadide örnekleri'' diye açıkladı Lüpen. ''Buraya kadar gördüklerinin hepsini satmak için aldım. Bazı parçalar gider, yerine başkaları gelir. İşimiz bu. Bu tapınakta her şey kutsaldır. Hepsi özenle seçilmiştir, özeldir ve en iyinin de en iyisidir. Paha biçilemezdir. Şu mücevherlere bak buge.'' Keldani tılsınları, mısır kolyeleri, kelt bileklikleri, Arap zincirleri. Hek heykelciklere ne diyorsun? Yunan Venüsü, Apollon. Peki Yuş'u Tanagra heykelcikleri? Bütün gerçek Tanagra heykelcikleri burada. Yalnızca bu vitrinde. Dünyada gerçek bir Tanagra heykelciği bile bulamazsın. Bunu söylemek ne büyük bir zevk. Buge güneydeki kilise soygunlarını hatırlıyorsundur. Thomas çetesi ve ortakları. Hepsi de benim ajanlarım. Hakiki, umbazak avına bak. Louvre skandalını hatırlıyorsundur. Taç sahte çıkmıştı hani. Modern bir sanatçı tarafından tasarlanıp yapılmıştı. İşte bak Taç'ı burada buge. İyi bak, işte harikalar harikası. En usta eser. İşte Binci'nin Mona Lisa'sı. Diz çök buge. Bütün bir kadın soyu şu an tam önünde duruyor. Aralarında uzun bir sessizlik oldu. Aşağıdan gelen sesler epey yakından duyulur olmuştu. Ganimart'la aralarında iki ya da üç kapı kalmıştı. Daha fazlası değil. Dışarıdaysa hücum botunun siyah sırtı ve etrafı kolaçan eden kayıklar görülüyordu. Genç adam sordu. Peki ya hazine? Ah küçüğüm ah! Hazine işte burada. Demek ki seni ilgilendiren kızın başından beri hazineymiş. Sanata dair... Tüm bu başyapıtlar merakını gidermeye yetmiyor mu? Bütün herkes senin gibi zaten. Hadi gel de merakını gider. Ayağını sertçe yere vurdu. Parkeyi oluşturan disklerden biri sarsıldı. Daha sonra sanki bir kutunun kapağını açıyormuş gibi yuvarlak ve kayaya oyulmuş fıçıvari bir şeyi yukarı kaldırdı. İçi boştu. Biraz sonra aynı hamleyi tekrarladı. Bir başka fıçı göründü. Aynı şekilde bunun da içi boştu. Bu hareketi üç kez daha tekrarladı. Diğer üç fıçı da boştu. Nasıl yani? diye sırıttı Lüpen. Ne hayal kırıklığı ama. Onbirinci Louis. Dördüncü Henry ve Richel zamanında bu beş fıçı da doluydu. Ama bir de ondördüncü Louis'i düşün. Versailles konusundaki akılsızlığını saltanatı süresince sebep olduğu büyük felaketleri. Onbeşinci Louis'i düşün. O heybetli kralı ve kendine metres aldığı Beri hanımlarını. Belli ki bütün parayı yemişler. Resmen kanırta kanırta harcamışlar. Görüyorsun geriye hiçbir şey kalmamış. Durdu. Ama hayır buge. Hepsi bu kadar değil. Bir şey daha var. Altıncı Zula. Dokunulmamış olan. Hiçbiri buna elini sürmeye cüret etmemiş. Bir nevi kara gün akçesi. Eğildi ve kapağı açtı. Fıçının içinde demir bir kasa vardı. Cebinden çok sayıda yivi olan kalavi bir anahtar çıkardı ve kasayı açtı. Göz kamaştırıcıydı. Bütün değerli taşlar parıl parıl parlıyordu. Renkler adeta alev saçıyordu. Gök mavisi safırlar, ateş kırmızısı yakutlar, yemyeşil zümrütler, güneş sarısı topazlar. Buraya bak bu Bütün altınları ve gümüşleri harcamışlar. Bütün eküleri, dukaları, İspanyol altınlarını ama değerli taşların bulunduğu sanda el sürmenişler. Taşların çerçevelerine bak. Bütün bir çağ, asır ve bütün ülkeler orada. Kraliçelerden kalan izler de orada. Her biri kendi hissesini almış. İskoçyalı Marguerite, Savoylu Charlotte, Megitude, Catherine, Avusturya'nın Eleonor Elizabeth, Magi Teresa ve Magi Antoine Arşidüşesleri. düşesleri. ''Şu incilere bak buge, şu elmaslara, elmasların büyüklüğüne bak. Her biri bir imparator layık. Regent elması bile bu kadar güzel değildir.'' Ayağa kalktı ve elini ant içercesine havaya kaldırdı. Buge, buradaki kraliyet hazinesinde bulunan taşlardan birini, tek bir tanesini bile almadığımı tüm dünyaya duyuracaksın. Şerefim üzerine yemin ederim. Buna hakkım yoktu. Buradaki her şey Fransa'nındır.'' Aşağıdaysa Ganimard acele ediyordu. En sondan önceki kapıya, yani Biblo odasına açılan kapıya vardıkları darbelerin yakınlarından anlaşılıyordu. Sandığı açık bırakalım, dedi Lupen. Tüm bu fıçıları ve şu küçük boş mezarları da. Odanın içinde bir tur attı, vitrinleri inceledi, tablolara baktı ve düşünceli bir tavırla gezinirken konuşmasını sürdürdü. Tüm bunları terk edecek olmam ne üzücü için parçalanıyor. En güzel saatlerimi bu odada geçirdim. Sevdiğim tüm bu eşyaların karşısında. Bu gözler artık onları göremeyecek. Bu eller artık onlara dokunamayacak. Kaygılı yüzünde büyük bir bezginlik vardı. Buge bu yüze karşı bir merhamet duydu. Karşısındaki adamın acısı diğerlerine nazaran çok daha büyük olmalıydı. Tıpkı mutluluğu, kibri ve aşağılanışı gibi. Pencerenin yanına giderek parmağını ufka doğru uzattı. Ama en üzücü olanı da her şeyi terk etmek zorunda kalmam. Ne kadar da güzel. Şu engin deniz, gökyüzü, iki yana uzanan İtkuda falezleri. İtkuda'nın üç kapısı. Akarsu kapısı, aşağı kapı ve devasa kapı. Efendinin sayısız zafer takı. Burada efendi benim. Bu maceranın kralı benim. ''Oyuk iğnenin kralıyım ben. Tuhaf, insanüstü bir krallık bu.'' ''Sezardan lüpene.'' ''Ne yazgı ama.'' Güldü. ''Masal diyarının kralı mı?'' ''Neden olmasın ki?'' ''İvetto kralı diyelim.'' ''Ne şaka ama.'' ''Dünyanın kralı.'' ''Evet, işte gerçek budur. İğnenin ucundan evrene hükmediyorum. Onu bir kurban gibi pencelerimin arasında tutuyordum.'' ''Şuradaki iki telefonu görüyorsundur.'' Sağdaki Paris'te iletişim kuran özel bir hatta bağlı. Soldaki ise Londra'yla iletişim kuruyor. O da özel bir hat. Londra üzerinden Amerika'ya, Asya'ya ve Avustralya'ya sahibim ben. Bu ülkelerin hepsinde hanelerim, satış uzmanlarım ve simsarlarım var. Bu uluslararası bir trafik. Bir sanat ve antik çağ pazarı. Dünya fuarı. Ah bu ge. Bazen sahip olduğum bu güç başımı döndürüyor. Güç ve itibar sarhoşuyum ben. Aşağıdaki kapı da açılmıştı. Ganimart ve adamlarının sesleri duyuldu. Bir yandan koşuyorlar, bir yandan da onu arıyorlardı. Lüpen konuşmasını alçak sesle sürdürdü. İşte bitti artık. Karşıma bir genç kız çıktı. Sarı saçlara, hüzünlü gözlere ve dürüst bir ruha sahipti. Evet, dürüsttü ve işte her şey bitti. Bu şaheseri ben bile yok edemem. Geri kalan her şey bana saçma ve çocuksu görünüyor. Şu hayatta değer verdiğim tek şey onun saçları, hüzünlü gözleri ve o küçük dürüst ruhu artık. Adamlar son merdiveni de çıkıyordu. Kapı bir darbeyle sarsıldı. Sonuna gelmişlerdi artık. Lüpen ansızın genç adamı kolundan kavradı. Haftalardır... Birçok defa ezip geçebileceğim halde seni neden serbest bıraktığımı şimdi anlıyor musun? Buraya kadar nasıl gelebildiğini anlayabiliyor musun? Geçen gece falezde gördüğün adamları hatırlıyor musun? Onlar benim adamlarımdı. Ganimetin bir kısmını aralarında paylaştırdım. Bunu neden yaptığımı anlıyor musun? Anlıyorsun değil mi? O iğne, bu bir macera. Ben olduğum müddetçe... Macerada olacak ve ben her zaman bir macera perest olacak olarak anılacağım. İğne elimden alındığında bütün geçmişim de elimden alınmış olacak. Ama yepyeni bir gelecek başlayacak. Barışın ve iyiliğin geleceği. Raymond'e bana baktığında utanıp kızarmayacağım bir gelecek. Sinirli bir şekilde kapıya doğru döndü. Sus artık Ganimart. Tiradımı henüz bitirmedim, dedi. Darbeler hızlanıyordu. Kapıya vurulan bir kalas darbesi işitildi. Lüpen'in tam karşısında ayakta duran Bouge meraktan çıldırmak üzereydi. Lüpen'in çevirdiği dolabı anlamamış, olayların nasıl gelişeceğini bekliyordu. İğneyi kendi elleriyle teslim ediyordu. Ama neden? Planı neydi? Ganymard'tan kaçmayı mı düşünüyordu ve Raymond neredeydi? Lüpen düşünceli bir halde homurdandı. Dürüst. Ay sen Lüpen artık dürüst bir adam. Artık soygun moygun yok. Herkes gibi bir hayat sürmek var. Neden olmasın? Ben neden yapamayacakmışım ki? Bir huzur ver Ganimard. Burada tarihe geçecek laflar ediyorum. Bu geyse torunlarım için tüm bu söylediklerimi kayda geçiriyor. Ama senin bundan haberin bile yok ahmak Ganimart. Güldü. Vakit kaybediyorum. Ganimart ettiğim bu lafları asla kavrayamayacak. Kırmızı bir tebeşir parçası aldı. Birkaç adım atarak duvara yanaştı ve büyük harflerle şöyle yazdı. Arsen Lupin, iğnedeki hazineleri Fransa'ya tek bir şartla miras bırakıyor. Hazineler Louvre Müzesi'nde götürülsün ve Arsen Lupin odaları adını taşıyan salonlarda sergilensin. İşte şimdi gönlüm huzura kavuştu. Fransa'yla ödeşmiş olduk. Saldıranlar var güçleriyle kapıya vurmaya başlamışlardı. Kapının bir parçası yarıldı. Ve yarıktan kilidi arayan bir el gözüktü. Kahretsin, dedi Lüpen. Ganimart ilk defa amacına ulaşmak üzere. Kilide koştu ve anahtarı oradan aldı. Dur bakalım ihtiyar, bu kapı sağlamdır. Benim hala vaktim var. Buge, sana hoşça kal diyorum. Ayrıca teşekkür ederim. Çünkü bu saldırıyı daha da karmaşık hale... Ama sen nazik bir adamsın. Van der Weyden'in müneccimlerini temsil eden üç parçalı tablosuna yöneldi. Resmin sağ kanadını katlayınca küçük bir kapı belirdi. Hemen tokmağını kavradı. İyi şanslar Ganimart, her şey gönlünce olsun. Bir silah sesiyle olduğu yerde kaldı, geriye sıçradı. Beni kalbimden vurdun rezil herif, hiç mi atış dersi almadın? Resim de mahvoldu, kalbimden vuruldum. Tıpkı fuarda sergilenen bir pipo gibi paramparça oldum. Teslim ol Lüpen, diye gürledi. Silahı kapının kırık yerinden uzatan ve gözleri parıl parıl parlayan Garnimart. Teslim ol Lüpen. Muhafız teslim olur mu? Kımıldarsan seni yakarım. Hadi oradan. Hiçbir şey yapamazsın. Lüpen artık uzaklaşmıştı. Garnimart kapıdaki gedikten silahını doğrultulabilirdi, ama ne onu vurabilir ne de bulunduğu yere nişan alabilirdi. Lüpen'in durumunun da onunkinden iyi olduğu söylenemezdi, çünkü üç parçalı tablonun arkasında bulunan Kaçmak istediği kapı Ganimard'ın tam karşısındaydı. Kaçmak demek polis ateşi altında kalmak demekti ve tabancada tam beş kurşun daha vardı. Vay canına dedi gülerek. Bugün üzerimde bir gevşeklik var. İyi bir şey yaptın Lüpen, son bir heyecan yaşamak istedin ama ipin ucunu kaçırdın. O kadar gevezelik etmene gerek yoktu. Duvara yaslandı. Adamların gayretleri sayesinde kapının bir parçası daha kırılmıştı. Ganimarda artık son derece rahattı. İki düşman arasında en fazla 3 metre vardı. Ama lüpeni koruyan altın sarısı ahşap bir vitrin de vardı. Yetiş bu ge diye ünlediği yaşlı polis sinirinden dişlerini gıdıklatıyordu. Öyle bakacağına indirsene şu adamı. Isido gerçekten de heyecan duymuyordu. Tutkulu bir izleyiciydi sadece. Ama bir yandan kararsızdı da. Bütün gücüyle savaşa karışmak. Ve ondan merhamet dileyen kurbanını devirmek istiyordu. Ama tuhaf bir his buna engel oluyordu. Ganimard'ın çağrısıyla silkelendi. Eli tabancasının kabzasını kavradı. Eğer bu işe dahil olursam, diye düşündü. Lupen kaybeder. Üstelik buna hakkım da var. Bu benim görevim. Birbirlerine baktılar. Lupen'in sakin, dikkatli ama meraklı olduğu bakışlarından belliydi. Onu tehdit eden bu korkunç tehlikenin tam ortasında olsa da, genç adamın kendisiyle yaptığı iç hesaplaşmayla daha çok ilgileniyor gibiydi. İzito, yenilen düşmanına son darbeyi vuracak mıydı? Kapı başından sonuna kadar kırıldı. ''Yardım et Buge, onu yakalayalım.'' diye feryat etti Ganymard. İzito tabancasını doğrulttu. Her şey bir anda oldu. Lüpen eğilip duvar kenarında koşmaya başladı. Ganimard'ın sağa sola savurduğu mermilerden kaçarak kapıya doğru yaklaştı. Buge, Birden yere yapıştığını, hemen sonra doğrularak mutlak bir güç tarafından kaldırıldığını hissetti. Arkasında saklanan lüpen onu bir kalkan gibi kullanıyordu. Bire on bahse girelim ki senden kaçacağım Ganimart. Senin de gördüğün gibi söz konusu lüpense her zaman bir çare vardır. Üç parçalı tabloya kadar geri geri gitti. Bir eliyle bugeyi göğsüne bastırırken öbür eliyle de çıkış kapısını açtı. İçeriye birlikte girdiler. Lüpen sonra o küçük kapıyı arkalarından kapadı. Kurtulmuştu. Ardından karşılarına dimdik aşağıya inen bir merdiven çıktı. Bugeyi önden iten Lüpen, hadi gidelim, dedi. Kara kuvvetleri yenildi. Şimdi sırada Fransız donanması var. Batirlu'dan sonra Trafalgar'a benzedi bu. Bahsi kazanacağız evlat. Ah, şimdi de üç parçalı tabloya tosluyorlar. Artık çok geç çocuklar. Hadi buge sıvış. Merdiven iğnenin iç ve dış yüzeyi arasına oyulmuştu. Piramidin etrafında dönüyor ve iğneyi tıpkı kıvrımlı bir kaydırak gibi kuşatıyordu. Birbirlerine tutunarak basamakları ikişer üçer indiler. Ara sıra yarıklardan içeri süzülen bir ışık uzmesi görülüyordu. Buge birkaç düzine kulaç ötede kol gezen balıkçı kayıklarını ve siyah hücum botunu seçebildi. Isido sessizce lüpense deli gibi iniyordu merdiveni. Ganimard'ın şu an ne yaptığını bilmek isterdim. Beni tünel girişinde kıstırmak için diğer merdivenlerden mi iniyor acaba? Hayır, o kadar aptal olamaz. Oraya çoktan dört adamımı yerleştirmiştir. Ve dört adam da yeter zaten. Durdu. Dinle, yukarıda bağırıyorlar. İşte bu. Pencereyi açtılar ve filolarını çağırıyorlar. Bak, kayıklarda bir hareket oldu. İşaretleşiyorlar. Hücum botu hareket ediyor. Amma cesurmuş bu bot. Şimdi tanıdım seni. Alga'dan gelen botsun sen. Toplar fırlatılmaya hazır. Vay canına. İşte kumandan da orada. Merhaba Dügge Duan. Kolunu pencereden uzattı ve mendilini salladı. Sonra yürümeye devam etti. Düşman filosu küreklere asılıyor. Karaya çıkarma yapacaklar. Eli kulağında. Tanrım amma da eğlenceliymiş. Aşağıdaki gürültü duyuluyordu. Deniz seviyesine iner inmez geniş bir mağaranın kapısını açtılar. Karanlıkta bir yanıp bir sönen iki fener vardı. Bir gölge belirdi ve bir kadın lüpenin boynuna atladı. ''Çabuk çabuk bunu çok telaşlandım. Ne yapıyordunuz? Yalnız değil misiniz yoksa?'' Lüpen kadını teskin etti. ''Bu dostumuz Buge. Kendisi buraya gelme kibarlığını gösterdi. Neyse bunu daha sonra anlatırım. Zamanımız yok. Şagole orada mısın? Ah iyi. Tekneden ne haber?'' Şagöle cevapladı. Tekne hazır efendim. Çalıştır dedi Lüpen. Bir dakika sonunda bir motor sesi duyuldu. Bu genin gözleri karanlığa yavaş yavaş alışıyordu. Bir iskelede olduklarına hükmetti. Suyun kenarındaydılar ve önlerinde bir filika vardı. Motorlu bir filika dedi Lüpen. Bu genin gözlemlerini tamamlayarak. Nasıl yani? Tüm bunlar seni şaşırtmıyor mu sevgili Isito? Anlayamıyor musun yoksa? Buradaki su her gelgit olduğunda şu çukura dolan deniz suyundan ibaret. Sonuç olarak burada küçük, görünmez bir liman yarattım. Üstelik güvenli. Ama kapalı, diye itiraz etti Buge. Kimse ne girebilir ne de çıkabilir. Ama ben yapabilirim, dedi Lüpen. Sana bunu kanıtlayacağım. Önce Raymondöy'ü filikaya çıkardı. Sonra da Buge'yi almaya geldi. Buge tereddüt ediyordu. Korkuyor musun? diye sordu Lüpen. Neden korkuyor muyum? Bir hücum botu tarafından dibe batırılmaktan. Hayır. O zaman görevinin utanmazlık, rezillik ve onursuzluk anlamına gelen Lüpen'in tarafına geçmek yerine adalet, toplum ve ahlak demek olan ganimardın yanında kalmak olup olmadığını mı soruyorsun kendine? Kesinlikle. Ne yazık ki başka şansın yok ya, evlat. Şimdilik ikimizin de öldüğüne inanmaları lazım ki geleceğin dürüst adamı Lüpen'e huzur versinler. Seni daha sonra özgür bırakacağım. İstediğin gibi konuşacaksın. Korkacak hiçbir şeyim olmayacak. Lupe'nin kolunu kavrayış biçiminden direnmenin faydasız olacağını hissetti. Hem zaten neden direnecekti ki? Her şeye rağmen kendini bu adamın onda uyandırdığı cana yakınlığa bırakmaya hakkı yok muydu? Bu duygu o kadar kuvvetliydi ki Lupe'ne ''Dinleyin, daha ciddi bir tehlikeyle karşılaşacaksınız. Scholmes peşinizde.'' demek istedi. İzido kafasını toplayamadan lüpen ''Hadi gel buraya'' dedi. Sözünü dinledi ve ona tekneye kadar eşlik etti. Teknenin biçimi benzersizdi. Hiç görülmemiş bir dış görünüşü vardı. Güverteye çıkar çıkmaz dik bir merdivenden aşağıya indiler. Bu daha ziyade küçük bir deliğe asılı asma bir merdivendi. Deliğin kapağı üzerlerine kapandı. Merdivenin altında bir lambanın kuvvetli ışığıyla aydınlanmış son derece ufak bir oda vardı. Raymond'u bu odaya çoktan girmişti bile. İçeride sadece üçünün oturacağı kadar yer vardı. Lupin kulağını bir ahize tutarak şöyle buyurdu. Yola koyulalım. Isido sanki asansörle aşağı kata iniyormuş gibi nahoş bir duyguya kapıldı. Zeminin altta hareket eden toprağın ve boşluğun baskısı hissediliyordu. Ama bu sefer hareket eden suydu ve boşluk yavaş yavaş açılıyordu. ''Yoksa batıyor muyuz?'' diye sırıttı rüpen. ''Rahat ol. Bulunduğumuz mağaradan daha büyük bir mağaraya geçeceğiz. Epey aşağıda bulunan ve denize açılan bir mağara bu. Denize açıldığı yerden de gelgetin alçaldığı kısma gidilebilir. Hey, on saniye bekleyelim. Şimdi geçelim. Geçit öyle dar ki en fazla denizaltı büyüklüğünde.'' ''Tamam da.'' dedi Bugi. Aşağı mağaradan gelen balıkçılar buranın yukarıya açıldığını... Ve oradan da iğneye çıkıldığını bilmiyorlar mı? İlk kim ayak basarsa nimetlerinden de o yararlanır. Yanlış buge. Herkesin bildiği küçük mağaranın üstü kapanıyor. Çünkü orada tavan görevi gören taşa benzer bir kapak var. Sular yükselince o da yükseliyor. Sular alçalınca o da alçalıyor. Ve küçük mağaranın üstünü sıkıca kapatıyor. İşte ben de geçebilmek için suların yükselmesini bekliyorum. Daha iyice öyle değil mi? Tamamen benim fikrimdi. Ne Sezar’ın ne de 14. Louis'nin. Hiçbiri akıl edemezdi bunu. Çünkü denizaltıları yoktu. Aşağıdaki küçük mağaraya inen merdivenle yetindiler. Ama ben son basamakları kaldırdım. Ve bu oynar tavanı kurmayı akıl edebildim. Fransa'ya hediyem olsun. Raymond'e, tatlım, yanınızdaki lambayı söndürün. Artık ona ihtiyacımız yok. Mağaradan çıktıklarında... Deniz suyundan yansıyan donuk bir ışık odayı kapladı. Işık iki lombozun camından güvertenin zeminine vuruyor, suyun üst katmanlarını görünür kılıyordu. Etraf ansızın bir gölgeyle kaplandı. Saldırının eli kulağındadır, düşman donanması iğneyi kuşatıyor. O yuk da olsa oraya nasıl gireceklerini merak etmiyor değilim. Ahize'yi kaldırdı. Dipte kalalım Şagole. Şimdi nereye gidiyoruz? Ama sana söylemiştim. Tam gaz Lüpen limanına. Öyle değil mi? Karaya çıkabilmemiz için su seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Yanımızda bir hanımefendi var. Denizin dibindeki kayalıklardan geçtiler. Ayağa kalkmış yosunlar ağır, siyah bir bitki örtüsü gibi dikilmişti. Akıntılar bu yosunları nazikçe sallıyor, onlarla eğleniyorlardı. Yine bir gölge girdi. Bu sefer daha uzun sürdü. İşte hücum botu da geldi, dedi Lüpen. Toplar atılacak. Dugitugun ne yapacak acaba? İğneyi mi bombalayacak? Ganimart bir araya geldiklerinde orada bulunamayacak olmamız ne yazık. Buge, kara ve deniz kuvvetlerinin büyük buluşmasına katılamayacağız. Hey, Şagole, uyuma dostum. Bu sırada hızla ilerliyorlardı. Kayalıklar gitmiş de yerine ovalar gelmişti sanki. Kayalıkların hemen yanında... İğnenin sağ ucunda bulunan akarsu kapısı vardı. Onlar yaklaştıkça balıklarda kaçışıyordu. Gözü pek olanlar lombaza yaklaşıyor, iri gözlerini kıpırdatmaksızın onlara bakıyorlardı. ''Doğru bir zamanda ilerliyoruz.'' dedi Lüpen. ''Sen ne buge? Fena sayılmaz ha? Kupa yedilesi macerasını hatırlıyor musun?'' ''Mühendisin zavallı sorunu. Onun katillerini cezalandırdıktan sonra...'' Belgelerini ve yeni denizaltı taslaklarını devlete verdim. Fransa'ya bir hediye daha. Pek güzel. Bu taslaklar arasından denizin altında gidebilen teknenin planını kendime sakladım. Benimle yolculuk yapma şerefine işte bu sayede nail oldun. Şagole seslendi. Deliğe yok, bizi yukarı çıkar. Yüzeye kadar çıkınca denizaltının cam fanusu belirdi. Kıyıdan bir mil uzaktaydılar. Görülemezlerdi artık. İlerledikleri baş döndürücü hızı işte o zaman fark edebildi Buge. Önce Fikamp'ı geride bıraktılar. Sonra bütün Normandiya sahillerini, Sampiye, La Petite Dalle, Völe, San Valeri, Kibegville... Lüpen hala eğleniyordu ve Isido ona bakmamak ve onu duymamak için elinden geleni yapıyordu. Bu adamın ustalığı, neşesi, çocukluğu, kaygısızlığı ve yaşam sevinci onu resmen büyülemişti. Raymond'a bakıyordu. Sessizliğini koruyan genç kadın, sevdiği adama sıkı sıkıya sarılmıştı. Ellerini Lüpen'in elleri arasına almıştı. Sık sık ona bakıyordu. Buge, birçok kez Raymond'un ellerinin büzüldüğünü fark etti. Gözlerindeki hüzün de buna tuz biber ekiyordu. Sanki Lüpe'nin her bir şakasına sessiz ve acıklı bir cevap veriyor gibiydi. Sözlerin uçuculuğu ve hayatın ginayesi ona acı çektiriyor gibiydi. Sus, diye söylendi Raymond'u. Gülmek kadere meydan okumaktır. Bizi hala bin türlü bela bekliyor olabilir. Pen'in karşısına geldiklerinde balıkçı teknelerinden saklanmak için tekrar dibe daldılar. Yirmi dakika sonra kıyıya doğru yön değiştirdiler. Denizaltı suların dibinde bulunan, kayalıkların arasındaki şekilsiz bir oyuktan oluşan küçük bir limana girdi. Bir dalga kıranın yanı sıra ilerledi ve yavaşça yüzeye çıktı. İşte burası da Lüpen Limanı, diye açıkladı Lüpen. Bu yer diye beden neredeyse 25, Tigepo'dan ise yaklaşık 15 kilometre ötedeydi. Sağ ve solda falezin kayalıkları boylu boyunca usanıyordu ve etraf tamamen ıssızdı. Sahil ince kumlarla kaplıydı. Kar ''Karaya çıkıyoruz Bughe. Raymondö, bana elinizi verin. Şagole, sen de Ganimart ve Dugituan'ı arasında ne olup bittiğini öğrenmek için iğneye git. Akşam döndüğünde anlatırsın. Bu mesele beni derinden etkiliyor.'' Lüpen Limanı denen etrafı çevrili bu koydan nasıl çıkacaklarını merak ediyordu. Falesin dibinde demir bir merdiven olduğunu gördüm. İzdo dedi Lupen. Coğrafyanı ve tarihini iyi tanısaydın, Bivel yöresindeki Parfondal Boğazının aşağısında olduğumuzu bilirdin. Bir asır önce 23 Ağustos 1803 gecesi George Cideul ve altı orta birinci konsül Napolyon'u öldürmek maksadıyla Fransa'ya geldiler. Sana göstereceğim yolu kullanarak yukarı çıktılar. Sonra yolu heyelanlar parçaladı. Ama Valmega yani Arsène Lupin olarak bilinen kişi burayı onarmak için epey para harcadı. Suikastçilerin ilk gecelerini geçirdikleri yer olan Növi ile çiftliğini satın aldı. Arsène Lupin'in herhangi bir vukuattan kaçınarak ve dünyevi işlere ilgisiz kalarak annesi ve karısıyla tıpkı bir Şahin kadar saygın bir hayat geçireceği yer işte burasıdır. Kibar hırsız öldü. Yaşasın kibar çiftçi. Yol merdiveninin ilerisinde daralıyor ve yağmur sularıyla oyulmuş dik bir çukura açılıyordu. Çukurun sonuna trabzanlarına tutunulan ince bir merdiven inerek varılıyordu. Lüpe'nin dediğine göre bu trabzanın yerine eskiden kazıklara bağlı uzun bir halat varmış. Eskiden bu yörenin insanları denize inmek için bu ipi kullanırmış. Yarım saat tırmandıktan sonra toprağa oyulmuş mağaralardan pek de uzakta olmayan bir yaylaya vardılar. Bu yayla gümrük memurlarının yaşadığı yerdi. Elbette yolun dönemecinde bir memur göründü. Yeni bir şey var mı Gomel? diye sordu Lüpen. Hiçbir şey yok patron. Şüpheli bir şahıs. Yok patron ama ne? Karım. Ne de terzi. Evet biliyorum. Sezak yine. Ne olmuş? Bu sabah köyde bir denizci dolanıyormuş. Tanıdık biri miymiş? Tanıdık değil, İngilizce benziyor. Ah! dedi Rüpen kaygıyla. Sezagine netenbihledin? Gözlerini dört açmasını patron. İyi. Şagole'yi bekle. 2-3 saate kadar gelir. Bir şey olursa çiftlikteyim. Yola devam etti ve Bugeye döndü. Bu kaygı verici. Şu an nasıl acaba? Elbette ta kendisi. Öfkeden köpürmüştür. Ne kadar korksak yeridir. Bir an tereddüt etti. Geri dönsek mi dönmesek mi? Evet, içimde kötü bir his var. Ovalar göz alabildiğine uzanıyordu. Sol taraftaki güzel, ağaçlıklı yollar Növille çiftliğine gidiyordu. Binalar bile seçiliyordu. Çekileceği inziva buydu. Raimondo'ya vaat ettiği yuva. Amacına yaklaşmışken saçma fikirler yüzünden mutluluktan vaz mı geçecekti? İzidon'un kolunu tuttu. Önlerinde yürüyen Raimondo'yu gösterdi. Şu kadına bir bak, yürürken nasıl da salınıyor. Titremeden bakamıyorum. Ondaki her şey bende bir aşk ve duygu depremi yaratıyor. Hareketleri ama aynı zamanda hareketsizliği, sessizliği ya da sesinin tonu. Adımlarının izinde yürümek ne hoş bir duygu. Ah, bu G, lüpen olduğumu unutacak mı? İğrendiği geçmişi hafızasından silebilecek miyim? Kendini dizginledi ve inatçı bir eminlikle devam etti. Unutacak. Unutacak çünkü onun için her türlü fedakarlığı yaptım. Zapt edilemez. Oyuk iğnemi, hazinelerimi, kudretimi, kibrimi kurban ettim. Her şeyi feda edeceğim. Başka bir şey olmak istemiyorum. Seven bir adamdan başka bir şey olmak istemiyorum. Dürüst bir adam olmak istiyorum çünkü o sadece dürüst bir adamı sevebilir. Hem dürüst olmak bana ne zarar verecek. Öbür şeylerden daha az onur kırıcı değil. Son yaptığı şaka sanki ağzından yanlışlıkla çıkmış gibiydi. Sesi ciddiydi ve nükteden ıraktı. Öfkeyle homurdandı. Ah, görüyor musun Buge? Maceralarla geçen hayatım boyunca tattığım bütün dizginsiz mutlulukların. Onun bana memnuniyet dolu tek bir bakışı yanında hiçbir değeri yok. Çok zayıf olduğumu hissediyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak mı? Buge, Lüpen'in gözlerinin yaşardığını hissetti. Lüpen ve gözyaşı. Hem de aşk için. Çiftliğe açılan eski bir kapıya yaklaştılar. Lüpen bir saniye durdu ve kekeledi. Neden korkuyorum? Bu sanki bir zulüm. oyuk iğne macerası bitti mi? Kader arzuladığım sonu kabul edecek mi? Raymond'ı arkasını döndü. Çok telaşlıydı. İşte Seza Ginek bu tarafa doğru koşuyor. Gümrük memurunun karısı bütün hızıyla çiftlikten geliyordu. Lüpen kaygılandı. ''Ne? Ne var? Konuşun hadi.'' Soluk soluğaydı. Kekeledi. ''Bir adam, salonda bir adam gördüm.'' ''Sabahki İngiliz mi?'' ''Evet ama kılık değiştirmiş.'' ''Sizi gördü mü?'' ''Hayır ama annenizi gördü.'' ''Madame Valmega gideceği esnada tuttu onu.'' ''Yani Louis Valmega'yı aradığını söyledi. Sizin arkadaşınızmış.'' Sonra, sonra hanımefendi oğlunun yıllardır seyahatte olduğunu söyledi.'' ''İngiliz gitti mi?'' Hayır, pencereden ovaya doğru birini çağırırmış gibi bir işaret verdi. Lüpen tereddüt ediyordu. Havayı delen keskin bir çığlık duyuldu. Raymondo inledi. Bu annen sesinden tanıdım. Lüpen yabani bir tutkuyla Raymondo'ya yaklaştı. Gel gidelim, önce sen. Hemen sonra durdu. İyice çıldırmış, resmen altüst olmuştu. Hayır yapamam, korkunç bir şey bu. Affet beni Raymondo. Zavallı kadın orada. Sen burada kal, Buge onu bırakma. Çiftliği çevreleyen koruluğa atıldı. Döndü ve yolu koşarak takip etti. Ovaya açılan kapıya kadar geldi. Buge, Raymondo'yu zapt edemiyordu. Genç kadın neredeyse Lupe'nle aynı anda çiftliğe gelmişti. Ağaçların arkasında saklanan Buge ise çiftlikle kapı arasındaki toprak yolda üç adam gördü. Başta yürüyen daha uzundu. Diğer ikisi onlara karşı koymaya çalışan ve acıdan inleyen bir kadını tutuyorlardı. Güneş batmaya başladı. Buge yine de Herlock Sholmes'ü tanımıştı. Kadın sayı açtıydı. Beyaz saçları donuk suratını çevreliyordu. Dördü birden o tarafa doğru yaklaşıyorlardı. Kapıyı geçtiler. Sholmes kapının kanadını açtı. Lupen ise ilerledi ve tam karşısında dikildi. Karşılaşma korku verici olduğu kadar... Törensel bir sükunet içerisindeydi. İki düşman bir müddet birbirini süzdü. İkisinin de yüzünde aynı nefret vardı ve hareket etmiyorlardı. Lüpen dehşetengiz bir sakinlikle konuştu. Adamlarına kadını bırakmalarını söyle. Hayır. İki düşman da kavgaya girmekte tereddüt ediyor, sanki güç topluyorlardı. Bu sefer faydasız laflar, alaycı tahrikler yoktu. Sessizlik vardı. Ölüm sessizliği. Endişeden deliren Raymond'u bir düel onun çıkacağını tahmin ediyordu. Buge kolunu tutmuş hareket etmesin diye tutuyordu onu. Bir an sonra Lupin bir kez daha konuştu. Adamlarına kadını bırakmalarını söyle. Hayır. Dinle Shorms. Sonra kelimelerin kifayetsizliğini anlayarak durdu. Karşısında Shorms adında bir kibir ve hırs timsali varken tehditler ne ifade edebilirdi? Hızlı karar vererek elini aniden ceketinin cebine götürdü. İngiliz de bunu bekliyordu. Yaşlı kadının yanına fırlayarak tabancasının namlusunu kadının şakağına dayadı. "Kamal Damalüpen, yoksa ateş ederim." Aynı anda iki yardımcısı silahlarını çıkararak Lüpen'e doğrulttular. Gerginlik gittikçe artıyordu. Yükselen gazabını yatıştırabilen Lüpen, iki eli cebinde, bel gövdesi düşmana dönük bir şekilde soğuk bir tavırla şöyle dedi: Üçüncü defa söylüyorum. Kadını rahat bırak. İngiliz sırıttı. Demek ona dokunmaya hakkım yok ha. Hadi artık bu dümene bir son verelim. İsmin Valmeca falan değil. Bu sadece çaldığın bir isim. Annen diye yutturduğun kadının ismi de Victua. Seni yetiştiren yaşlı suç ortağın. Sholmes yanılıyordu. İntikam arzusuyla yanıp tutuşarak Raymondö'ye baktı. Bütün bu konuşmalar onu korkutuyordu. Lupin, Shoms'un tedbirsizliğinden faydalanarak ateş etti. ''Kahretsin!'' diye bağırdı Shoms. Mermi kolunu delip geçmiş, kolu gövdesine doğru sarkmıştı. Adamlarına bağırdı. ''Siz ikiniz vurun hadi, vurun şunu!'' Ama Lupin buna fırsat vermeden üzerlerine atlamıştı. İki saniye dahi geçmemişti ki sağdaki adam göğsü paralanmış vaziyette yerde kıvranıyordu. Kapıya doğru yuvarlanan öbürününse çenesi dağılmıştı. Kendine gel Victor. Bağla şunları. İşte şimdi ikimiz kaldık İngiliz. Küfrederek yere eğildi. Seni namussuz seni. Schoen's sol eğiliğe silahını kavramış ve nişan almıştı. Bir patlama, korkunç bir çığlık. Raymond'ı iki adamın arasına girmiş. İngiliz'in önünde durmuştu. Sendeledi. Elini boğazına götürdü, doğruldu, etrafında döndü ve lüpenin ayakları önüne yıkıldı. Raymond'u, Raymond'u. Genç kadının üzerine eğildi ve onu bağrına bastı. Ölmüş, dedi. Herkes şaşırmıştı. Şans ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Victua kekeliyordu. Küçüğüm, küçüğüm. Buge genç kadına doğru ilerledi. Ve durumu anlamak için üzerine eğildi. Lüpen durmadan öldü diyordu. Ama sesinde bir şüphe vardı. Sanki Raymondo'nun öldüğünü henüz anlamamış gibiydi. En sonunda gövdesi büküldü. Aniden acıdan harap bir hale geldi. Delice bir nöbetle sarsıldı. Mantıksız hareketler yaptı. Yumruklarını sıktı. Çok acı çeken bir çocuk gibi tepindi. Öfke nöbeti geçirdiği sırada ansızın zavallı diye bağırdı. İnanılmaz bir kuvvetle şömsü yere devirdi. Onun boğazını sıktı ve pençeyi andıran parmaklarını derisine batırdı. İngiliz hırıldadı. Karşı koymaya çalışmadı bile. Küçüğüm, küçüğüm diye inliyordu Victu'a. geder hal koştu. Ama lüpen çoktan durmuş kendini bırakmıştı. Yere serili düşmanının yanında hıçkırarak ağlıyordu. Acı nasıl bir sahneydi? Buge bu trajedinin dehşetini asla unutmayacaktı. Lupe'nin Raymond'a olan aşkını anlamıştı. Bu büyük macera perest sevdiğinin yüzünde en ufak bir tebessüm görebilmek için kendini bile feda etmişti. Gece savaş meydanını o kara kefeniyle örtmeye başlıyordu. Üç İngiliz bağlanmış, ağızları tıkanmış, sere serpe çimlere yatırılmıştı. Ovanın sessizliğini avutan şarkılar duyuluyordu. Növille kasabasının sakinleri işten dönüyorlardı. Lupe'nin doğruldu. Bu tek düze sesleri dinledi. Raymond dönün yanında bu mutlu çiftlikte huzurlu yaşamayı hayal etmişti. Sonra ona baktı. Zavallı aşık kadın aşkı yüzünden ölmüştü. Yüzü ben beyazdı ve ebedi uykusuna yatmıştı. Köylüler yaklaşıyordu. Lupen tekrar eğilerek kadınının cansız bedenini güçlü kolları arasına alarak kaldırdıktan sonra sırtına dayadı. Buradan gidelim Vicua. Buradan gidelim küçüğüm. Hoşça kal Buge. Değerli ve korkunç yükünü taşıyarak yaşlı uşağını takip etti. Sessizce ve vahşice deniz tarafına geçti ve derin bir karanlığın içinde kayboldu.